Dünyayı Değiştiren Yedi Element, Bir Zeka ve Keşif Macerası, John Brown, 2012, Önsöz, Neden Yedi? Yedi sayısı, mitolojide, müzikte ve edebiyatta her zaman merkezi bir yere sahip olmuştur. Dünya yedi günde yaratılmıştır, Diatonik ölçekte yedi nota vardır, ve Shakespeare'e göre insanın yedi çağı vardır. Bu kitabı tasarlarken ben de yedi sayısına ilgi duydum ve kendime şu soruyu sordum, 7 kimyasal elementten hangisi dünyamızı ve nasıl oluştuğunu anlamamıza en iyi şekilde yardımcı olur. Ayrıca, hayatımda en büyük etkiye sahip olan ve en doğrudan deneyimlediğim elementleri de düşündüm. Hidrojenle birleşerek ham petrolün büyük bir kısmını oluşturan karbon, apaçık ortadaydı. Aynı şekilde, 18. yüzyıldaki sanayi devriminden beri tüm endüstrinin omurgasını oluşturan, ve onsuz petrol çıkarılamazdı, demir de öyle. Aklıma gelen bir sonraki element ise, ömür boyu süren tutkularımdan biri olan fotoğrafçılığı mümkün kılan gümüş oldu. Daha fazla ilham ararken, kütüphanemde elementleri kimyasal özelliklerine göre düzenleyen periyodik tablonun okul kopyasını buldum. Satranç tahtasına soldan sağa doğru göz gezdirirken, her birinin çekirdeğinde bir öncekinden bir fazla proton bulunan elementleri inceledim. İlk olarak, yaşamın yapılarını ve sonuç olarak fosil yakıtları oluşturmak için diğer birçok elemental birleştiğinde hayati öneme sahip olan hidrojen var, ancak kendi başına hidrojen, dünyayı değiştirecek gibi görünmüyordu. Daha ileride, en dış kabuklarında 4 elektron içeren iki elementten biri olan silisyuma geldim. Silikon mikroçiplerin öncüsü Intel'in yönetim kurulunda geçirdiğim zamanı hatırladım. Günlük hayatımızda her yerde bulunmaları dijital dünyamızı mümkün kılmaları silisyumu dahil etmek için açık bir seçim haline getirdi. 1940'larda silikonla aynı anda dünyayı değiştiren bir biçimde ortaya çıkan titanyum, üzerinde durduğum bir sonraki elementti. Bir zamanlar mucizevi bir element olacaktı, ancak bu hayal tam olarak gerçekleşmedi. Ama beni en çok cezbeden şey, beyaz olan hemen her şeyde beyazlatıcı madde olarak az bilinen kullanımıydı. Bunu Kanada'daki Quebec Irın and Titanium şirketiyle olan iş ilişkim sayesinde öğrendim. O zaman da beni şaşırtmıştı ve şimdi de şaşırtmaya devam ediyor. Bu hattın geri kalanını kat ederken, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko gibi tanıdık metallerin yanından geçtim. Hepsi çok önemli ama acaba hangisi dünyayı gerçekten değiştirdi diye merak ettim. Demir tercihimde ısrar ettim ve bakırı geride bıraktım. Elektrik mühendisliği silikonla da yeterince ilgilenecek. Fotoğrafçılığın temel unsuru olan gümüşü geçtim ve ardından aşağıdaki sırada altına ulaştım. Evrensel cazibesi, yüzyıllarca para birimlerinin temeli ve uluslararası ticaretin temeli olan madeni paralarda kullanılmasına yol açtı. Altın, küresel genişleme ve emperyalist hırslar için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ancak aynı çekicilik, birçok insanı muazzam zulüm eylemlerine de yöneltti. Bugün bile bizi büyülemeye devam ediyor. Sonunda, 6 elemental birlikte periyodik tablonun en altına ulaştım. Burada, periyodik tabloda aşağı doğru yolculuk sırasında çok sayıda proton ve nötron biriktiren çekirdeği oldukça kararsız olan uranyuma geldim. Bu özellik, 1945 yılında Japonya'da bir şehirde savaş sonrası dönemi tanımlayan bir özellikti ve bu nedenle yedinci elementtir. Bu kitabı yazarken, periyodik tabloya defalarca geri döndüm, bu yedi element seçimini ve yedi sayısının seçimini sorguladım. Demir, karbon, altın, gümüş, uranyum, titanyum, silisyum. Her defasında, bu yedi unsur insanlık tarihinin seyrini en güçlü şekilde değiştiren unsurlar olarak öne çıkmıştır. Bu yedi unsur, sosyal, ekonomik ve kültürel varoluşumuzun engin karmaşıklığını şekillendirmiştir. Bu yedi unsur, duygularımız ve tarihimiz üzerinde başka hiçbir şeye benzemeyen bir etkiye sahiptir. Sekizinci birini düşünemiyorum. Her şeyin özü. Doğa unsurları, tüm insan refahının ve aynı zamanda büyük ölçüde insan acısının kaynağıdır. Birçok açıdan, her ikisini de gördüm. BP'nin lideri olarak geçirdiğim 12 yılda dahil olmak üzere, iş hayatındaki 45 yılım boyunca, doğa unsurlarının insanlık için yapabileceği en iyi ve en kötü şeyleri gördüm. Çocukken babamdan bir hikaye anlatmasını istediğimde, gerçekten de bir zamanlar, diye başlardı. Elementlerin hikayesi de işte buradan başlıyor. Çok güçlü bir radyo teleskobunu gökyüzüne doğrultsanız, her yönden gelen düşük enerjili bir radyasyon akışı tespit edersiniz. Bu radyasyon, yaklaşık 14 milyar yıl önce ilk elementler oluştuğundan beri uzayda bozulmadan yolculuk ediyor. Bu, evreni doğuran büyük patlamanın kalıntısı veya yankısıdır. Başlangıçta evren, saf enerjiden oluşan bir sıvıdan başka bir şey değildi. Genişleyip soğudukça, maddenin temel yapı taşları olan protonlar, nötronlar ve elektronlar bu sıvıdan ortaya çıktı. Evren soğumaya devam etti ve parçacıkların birleşerek helyum ve döteryum, hidrojenin ağır bir formu oluşturmasına izin verdi. Bu nükleer füzyon süreci, daha sonra yıldızların içindeki diğer tüm elementlerin doğmasına yol açacaktı. Babamdan bana bilimle ilgili hikayeler anlatmasını isterdim ama konuyu sevmediği için anlatmazdı. Beni susturmak için, fizikçi Sir William Brake'in 1923'te Kraliyet Enstitüsü'nde verdiği Noel konferanslarından oluşan bir kitap verdi. Şeylerin Doğası Üzerine adlı eserinde Brake, farklı elementlerin atomlarının nasıl birleşerek etrafımızdaki dünyanın muazzam karmaşıklığını oluşturabileceğini anlatıyor. Bir aşamada, kaotik dünyamızı şekillendirme konusundaki şaşırtıcı yeteneğiyle yaşamın kendisini yaratmak için bir araya gelmişlerdi. Temel düzeyde, kendi yaşamlarımızın ve hatta düşüncelerimizin bile bu atomik etkileşimlerin sonucu olduğuna hayran kaldım. 20. yüzyılın başlarında Bragg ve oğlu Lawrence, X ışını kristalografisi alanında öncülerdi. X ışınlarını kullanarak maddeyi eşi benzeri görülmemiş bir ayrıntıyla incelediler. Bu, yeni gözlerle, Breckler, tıpkı John Dalton'un atom teorisi ve Mendeleev'in periyodik tablosunun bir önceki yüzyılda yaptığı gibi, elementlere bakış açımızı dönüştürdüler. Babamın görev yaptığı Güney İran'da büyüyen bir genç olarak, petrol ve onun hayranlık uyandıran endüstrisiyle çevriliydim. Petrol üreten kuyuları açan devasa makineleri izlemek beni heyecanlandırıyordu. Brake'in derslerinden öğrendiğim gibi, petrol hidrojen ve karbondan oluşuyordu. Brake, uygun bir uyarıcı altında ve oksijenin varlığında, atomlar yeni kombinasyonlar oluşturmak için acele eder ve bunu yaparken büyük bir ısı açığa çıkarırlar diye yazmıştı. Toplumu dönüştürmek için gereken enerjiyi üreten dönüşüm süreci beni büyülemişti. Hidrokarbonlar biçimindeki karbon, insanlara ısı, ışık ve hareketlilik sağladı ve böylece özgürlük ve yeni yaşam biçimleri yarattı. Bu durum Çin'de en belirgin şekilde görülüyordu. Mao'nun ölümünden sadece 3 yıl sonra, 1979'daki ilk ziyaretimde ülke yoksul, kasvetli ve tatsızdı. Sokaklarda neredeyse hiç motorlu araç yoktu. Sadece gri yeşil takım elbiseli, yaya veya bisikletle seyahat eden mutsuz erkek ve kadınlardan oluşan tek düze bir deniz vardı. Bugün Çin, gökdelenler ve arabalarla dolu, insanlarla cıvıl cıvıl, dünyanın merkezi gibi hissettiriyor. Yüz milyonlarca insan bu dönüşümde refah buldu. Bu dönüşüm, Çin'in şu anda dünyanın en büyük tüketicisi olduğu karbon bazlı enerjiyle beslendi. Asya'nın diğer ucundaki Azerbaycan'da hidrokarbonların bir ülkeye nasıl büyük faydalar sağlayabileceğini gördüm. En görünür faydalanıcılar, yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma iddialarıyla ilişkilendirilen iktidar elitleri gibi görülse de, vatandaşları içinde gerçek ekonomik faydalar vardı. Hazar denizi kıyısındaki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, Türk Akdenizi kıyısındaki Ceyhan'a uzanan ve 2005 yılında tamamlanan petrol boru hattı, 3 ülke ve yüzden fazla etnik grubun topraklarından geçerek 1000 kilometre boyunca uzanıyor. Yerel halkın haklarını güvence altına almak için 30 binden fazla sözleşme imzalandı. Sonuç olarak, boru hattı ve içinden akan petrol, Azerbaycan halkına birçok fayda sağladı ve son 10 yılda ortalama geliri 3 katına çıkardı. Çin ve Azerbaycan, sanayi devriminden bu yana birinci yakıt kaynağımız olan hidrokarbonların yaşam biçimimizi nasıl daha iyiye doğru dönüştürebileceğinin sadece iki örneği. Ancak orada ve başka yerlerde, karbonun refahın yanı sıra kirliliğe ve acıya da yol açtığını gördüm. 1989'da Alaska'nın Ançoriç kentine giderken, uçağın penceresinden aşağıda daha önce karaya oturmuş olan Exxon Valdez gemisini gördüm. Geminin yanından petrol akıyor, suyu ve beyaz buzu saten siyahı bir tabakayla kaplıyordu. Bu, hidrokarbonların doğal dünyaya verebileceği zararlı etkiyi gösteren, bugün bile aklımda kalan olağanüstü güçlü bir görüntüydü. Başka yerlerde, karbonla beslenen açgözlülük, insanlara ve çevreye sadece fiziksel zarar vermekle kalmadı, insanların doğasını da değiştirerek en karanlık yönlerini ortaya çıkardı. 1990'larda. Kolombiya'da, Yanos Dağları'nın eteklerinde, uyuşturucu baronları, paramiliter gruplar ve petrolün peşinde koşan haydutlarla dolu bir bölgede bulunan devasa bir petrol sahasından sorumluydum. Kendimizi korumak için yüksek bir dikenli tel çit inşa ettik ve etrafımızı silahlı muhafızlarla çevreledik. Çitin dışındaki insanlar kısa sürede bizden nefret etmeye başladı ve adam kaçırma ve saldırılar korkutucu derecede yaygınlaştı. Onlar, kendilerine ait olduğuna inandıkları bir doğal kaynaktan kar elde ettiğimizi gördüler ve topluluklarında da pay sahibi olmak istediler. Biz de daha yüksek çitler inşa ederek, her yere helikopterle giderek ve Kolombiya ordusunu devreye sokarak karşılık verdik. Tüm taraflar korku, öfke ve açgözlülükle dolup taştı, bu da insan bölünmesine, nefrete ve nihayetinde savaşa yol açtı. Ancak karbon tek odak noktam değil. Periyodik tablodaki 98 doğal olarak bulunan kimyasal elementten, insanlık tarihinin seyrini en güçlü şekilde değiştiren 6 element daha var, demir, altın, gümüş, uranyum, titanyum ve silisyum. Bu kitap, bu elementlerin hem ilerlemeyi hem de yıkımı nasıl mümkün kıldığının, insanlara iyilik ve kötülük yapma gücü verdiklerinin ve geleceğimizi şekillendirme kapasitelerinin öyküsünü izliyor. İlerlemek. Varoluşumuzun büyük bir bölümünde, insanlardan çok alt düzey hayvanlar gibi yaşadık, günlerimizi en temel faaliyetlerle, yiyecek, su ve barınak arayarak geçirdik. Bu varoluşta seçim şansı yoktu, her şey hayatta kalmak için yapılıyordu. Yaklaşık 50 bin yıl önce, insanlık, karmaşık dilin başlangıcı, ilk mağara resimleri, dini ritüellerin kökeni ve takas ticaretinin başlangıcı gibi bir dizi davranışsal yenilikle büyük bir ileri atılım gerçekleştirdi. Bu değişikliklerin zamanlaması ve kökeni tartışmalıdır, ancak elementlerin kullanımıyla yakından bağlantılı olduğuna şüphe yoktur, kireç taşı oyma, demir pigmentleri oluşturma ve odun ateşini kontrol etme konusunda yeni yollar. Elementlerin yaratıcı kullanımı, hayatta kalmamızı daha az zahmetli hale getirdi ve insanlığa uygarlığın temellerini atmak için araçlar verdi. Bunun ötesinde, bize büyük şeyler yapma, daha fazla özgürlük ve günlük yaşamımızda daha fazla seçenek sunma imkanı vermeye devam ettiler. İnsanlığın ilerlemesi, daha büyük miktarda enerjiyi kullanma ve böylece dünyayı yalnızca insan gücüyle ulaşılabilecek olanın çok ötesinde dönüştürme yeteneğimizle ölçülebilir. Hiçbir enerji kaynağı, odun, kömür, petrol ve doğal gaz biçimindeki karbon kadar güçlü olmamıştır. Kömür, Avrupa ve ABD'de sanayi devrimlerini mümkün kıldı. Çünkü verimliliğimizi artırma yeteneği verdi, ortalama bir insanın ağırlığına eşit miktarda kömür, o insanın 100 gün boyunca çalışmasıyla aynı işi yapabilir. Seyahat, ticaret, sanat, mühendislik veya iletişim olsun, Çabalarımızda olağanüstü başarılar elde etmek için karbonu kullandık. Karbon da diğer elementlerin potansiyelini ortaya çıkardı, enerjisiyle demir erittik, altın madenciliği yaptık ve uranyumu zenginleştirdik. Diğer tüm elementlerin temelini oluşturan yaratıcı güçtür. Karbonun en güçlü ittifakı demirledir. Sanayinin zenginliğinin ve toplumun dokusunun demirden nasıl inşa edildiğini görmek için demir yollarına, fabrikalara ve gökdelenlere bakmamız yeterli. Demirin çok zayıf veya ağır olduğu en özel uygulamalarda, fütüristik titanyum metal, hava ve deniz keşiflerinde zaferler elde etmek için kullanılmıştır. Ancak titanyumun süpersonik uçaklarda ve derin dalış denizaltılarında metal olarak kullanımından çok daha yaygın olan kullanım alanı, parlak beyaz titanyum dioksittir. Bu formda titanyum, saflık, temizlik ve dış görünüşe olan takıntımızı besleyerek her yerde karşımıza çıkar. Süt, onları beyazlatan titanyum dioksit sayesinde daha saf veya gömlekler daha temiz olmaz. İçimizdeki bir dürtüyü tatmin eden şey, onların beyazlığıdır. Her yerde bulunmasına rağmen, titanyumun varlığını günlük hayatımızda genellikle fark etmeyiz. Aynı durum fotoğrafçılıkta kullanılan gümüş için de geçerlidir. Fotoğrafçılığın etkisi çok önemlidir çünkü dünyayı başka türlü göremeyeceğimiz bir şekilde görmemizi sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın, Vietnam Savaşı'nın ve Ruanda Soykırım'ının canlı gerçekliğini bize göstermiştir. Liderlerimize, komşularımıza ve düşmanlarımıza insani bir yüz kazandırarak birbirimiz hakkında düşünme biçimimizi etkilemiştir. Belki de en güçlü etkisi, gümüşün kendimiz hakkındaki düşünme biçimimizi değiştirmesidir. Anılarımızı, tarihimizi ve ilişkilerimizi kelimeler veya düşünceler olarak değil, kalıcı imgeler olarak kaydeder. Gümüş, altınla birlikte, değer saklama aracı ve ticaret aracı olarak çok daha iyi bilinir. 2000 yıldan fazla bir süre önce, muhtemelen Antik Sardis şehrinde ilk madeni paraların basılmasından bu yana, tüccarlar uluslararası ticaret için bu nadir ve değerli metallerin belirlediği standartlara güvenmişlerdir. Altın ve gümüş, insanların ve malzemelerin hareketini ve fikirlerin karşılıklı etkileşimini sağlamıştır. Sadece dünyanın elementlerinin ekonomik faydalarının dünyaya yayılmasına yardımcı olmakla kalmamış, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini de teşvik etmiştir. Silikon, hikayenin son ve belki de en dönüştürücü unsurudur. İlk olarak cam boncuklar, vazolar ve aynalar gibi güzellik objeleri yapmak için kullanıldı. Daha sonra, gökdelenlerin dış cephelerini saran ve insanlığın ışık ihtiyacını karşılayan yaygın, kullanışlı bir yapı malzemesi haline geldi. Ancak silikonun en büyük etkisi, son yarım yüzyılda bilgisayarların iç işleyişinde oldu. Bu, silikon çağında, insan bilgisinin toplamına anında erişimle zahmetsizce hesaplama yapıyor ve iletişim kuruyoruz. Silikon'un toplum üzerindeki etkisi belki de en çok sıradan vatandaşın eline geçtiğinde ortaya çıkıyor. Modern iletişimin kalbi olarak Silikon, Arap Baharı'ndaki siyasi devrimleri destekledi ve binlerce yıldır sosyal etkileşimlerimizi kısıtlayan coğrafi engelleri ortadan kaldırdı. Yıkım, doğanın unsurları ilerleme, yenilik ve refah yaratmış, ancak aynı zamanda insanlar ve doğa üzerinde büyük yıkımlara da yol açmıştır. Karbonun yıkıcı gücü, çıkarılması ve tüketiminin dolaylı sonuçları aracılığıyla hissedilir. Büyük Britanya'daki sanayi devrimi sırasında hava dumanla dolmuş ve binlerce insan maden çökmeleri ve patlamalarında ölmüştür. Dünyanın dört bir yanında sanayi devrimleri yaşanırken, sonuçlar benzer olmuştur. Karbonun en sinsi etkisini ancak son 20 yılda fark etmeye başladık. Hidrokarbonların yakılması, atmosfere milyarlarca ton karbondioksit salarak güneş enerjisini hapsediyor ve potansiyel olarak dünyanın iklimini değiştiriyor. Doğanın yıkıcı güçleri çoğu zaman kasıtlı insan eylemleriyle serbest bırakılır. Demirin sağlamlığı, onu sadece barışçıl endüstrinin yararlı bir aracı değil, aynı zamanda kılıçlarda, silahlarda, gemilerde ve tanklarda acımasızca etkili ve kanlı bir savaş silahı haline getirmiştir. Demir aynı zamanda çatışmaların da konusu olmuştur. Neredeyse bir yüzyıl boyunca, Avrupa'nın büyük güçleri Ruh ve Alsace-Lorraine'in geniş demir cevheri ve kop kömürü rezervlerinin kontrolünü ele geçirmek için savaşa girmiştir. Kariyerim boyunca, kara altın olarak adlandırılan petrolün, insanların tutkularını, arzularını ve açgözlülüğünü nasıl körüklediğini gördüm. Dünya petrole çok bağımlı hale geldi ve bu nedenle güvenilir petrol tedarikini güvence altına alma konusunda endişeli. Petrol, onu kontrol eden liderlere güç kazandırır, ancak bazen onu üreten ülkeler için bir faydadan çok bir lanettir. Ancak elementlerin tarihinde insanlık, altın sahipliği arayışında en büyük zulüm eylemlerini işlemiştir. Yarım bin yıldan fazla bir süredir bu değerli metal, yoğun bir açgözlülüğe, Çılgınlığa ve şiddete ilham vermiş, insanları yağmalamaya, öldürmeye ve köleleştirmeye sürüklemiştir. Yıkıcı gücü bakımından diğer tüm elementlerin üzerinde yer alan bir element var, uranyum, savaş sonrası dönemi tanımlayan elementtir. İnsanlık tarihinin en karanlık anlarından biriyle, Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla bağlantılıdır. Bu karanlık andan, uranyumun olağanüstü enerjisini yıkım yerine yaratım için kullanabileceğimiz büyük umudu doğdu. Ancak ucuz ve bol nükleer enerjiyle üretilen elektriğe dair büyük umut, korku ve dehşetle gölgelendi. Nükleer silahların yayılmasını kontrol altına almaya çalışırken, uranyum küresel sahnede gücünü korumaya devam ediyor. Gücünü açığa çıkararak, kendi yıkımımızın potansiyelini yarattık. İnsan tercihi. Bu elementlerin etkisi o kadar büyük ki, kendi kişiliklerini edinmişler, uranyum, güçlü ve korkutucu, altın, çekici ve hipnotik, demir ise güçlü ve güvenilir. Ancak bir anlamda, onların öyküsü, her elemente karakterini veren 7 proton, nötron ve elektron diziliminin öyküsünden başka bir şey değildir. Bu özelliklerin kaçınılmaz veya hatta kontrol edilemez olduğunu düşünmek cazip gelebilir. Ancak her elementin karakteri, yaptığımız seçimlerle belirlenir. Kendi kaderimizin kontrolü bizdedir ve elementler sadece ilerlememiz veya yıkımımız için araçlardır. Biz elementlerin kölesi değiliz, onların efendileriyiz. Dolayısıyla bu kitap, elementlerin kendisiyle ilgili değil. Daha ziyade, insanların elementlerin içsel güçlerini kültürel, ekonomik ve sosyal varoluşumuzu şekillendirmek ve böylece dünyamızı dönüştürmek için nasıl kullandıklarıyla ilgili. Bu dönüşümün çoğunu bizzat gördüm ve bu nedenle 7 elementin öyküsü kişisel bir unsur da içeriyor. Sizi Rusya'daki petrol baronlarıyla, Venedik'teki tüccarlarla, Kolombiya'daki kabile üyeleriyle ve Silikon Vadisi'ndeki bilgisayar sihirbazlarıyla yaşadığım maceralara götürüyor. Ve yol boyunca, olağanüstü zamanların ve olağanüstü bireylerin Pizarro, Rockefeller, Carnegie, Curry ve elementlerle olan derin bağlantılarının öykülerini keşfediyoruz. Tarihin seyrini değiştirdiler, elementlerin, iyi insanları iyilik yapmaya ve kötü insanları kötülük yapmaya teşvik etme ve donatma potansiyelini gösterdiler. Bu elementleri ortak insanlık ilerlemesi ve refahı için mi yoksa bireysel açgözlülük ve kötülük için mi kullanmaya devam edeceğimiz bize kalmış. Amerikalı fizikçi Richard Feynman, bunu bir Budist atasözüyle özetlemişti, her insana cennetin kapılarının anahtarı verilir, aynı anahtar cehennemin kapılarını da açar. Demir, zırhlı gemilerin savaşı. Rakibinin ahşap gövdesine kolayca çarpan zırhlı konfederasyon devlet gemisi Virginia, denizcilik tarihinde bir dönüm noktası oldu. Karşıdaki USS Cumberland'ın sancak subayı, suyun altındaki çarpma sesi net bir şekilde duyuldu, diye hatırladı, batmaya başladı, suyun üstünde kaldığı sürece cesurca toplarını ateşledi. Ancak ateşi Virginia'nın geçilmez demir gövdesinden sekip geri döndü. Amerikan İç Savaşı sırasında, Mart 1862'de, CSS Virginia, Virginia'daki Hampton Roads'da federal gemilere saldırdı. USS Cumberland'in batması, güvertesindeki bir subayın suda eşi benzeri görülmemiş bir katliam sahnesi olarak tanımladığı olayda mürettebatının yaklaşık üçte birinin kaybına yol açtı. Virginia, batmış ahşap çerçeveli bir gemi olan USS Mary McTain, Derme çatma ekipman ve zayıf motorlarla yeniden inşa edilmişti. Büyük bir avantajı vardı, rakibinin ahşap gemilerinin kıramadığı 2 inç kalınlığındaki zırhı. Birlik kuvvetleri paniğe kapıldı, eğer Virginia, Hampton Roads'daki birlik ablukasını aşabilirse, Potomac nehrinden yukarı çıkıp Washington'u bombalayabilirdi. O akşam Başkan Lincoln, Mary Mack'in Washington'a gelip gelmediğini görmek için defalarca pencereye gitti ve Potomac Nehri'ne baktı görüntü 40 mil boyunca kesintisizdi. Şans eseri, birlik kuvvetleri, 11 inç kalınlığında daha da kalın bir zırh plakasına sahip kendi zırhlı gemileri monitörü geliştiriyordu. Virginia'nın ilerleyişini duyan gemi, Hampton Roads'a doğru yelken açtı. Ertesi gün, zırhlılar arasında ilk kez bir çatışma yaşandı. Ünlü baskı firması Courier ve Ives tarafından yapılan, çatışmayı tasvir eden bir litografi ofisinde asılı duruyor. Bu baskıyı uzun zaman önce, savaş sahnesini beğendiğim için, önemini fark etmeden satın almıştım. Ön planda, daha küçük ve daha hafif olan monitor, Virginia'ya doğru hızla ilerliyor, her iki geminin de topları ateş ediyor, güvertelerinden duman ve buhar yükseliyor. Görgü tanığı deniz subayı William Harver Parker, Hiçbir savaş, medeni dünyada bu kadar büyük bir sansasyon yaratmadı diye yazmıştı. Zorlu bir mücadeleydi, gemiler 4 saatten fazla bir süre yakın mesafede çatıştılar. İlk başta Virginia patlayıcı mermiler ateşledi ve monitorde katı mermiler fırlattı, ancak her ikisi de demir gövdelerden sekip bir çocuğun attığı çakıl taşlarından daha fazla bir etki yaratmadı. Kısa süre sonra çarpışma taktiklerine başvurdular. Ancak öğleden sonra, cam kaybı yaşanmadan iki gemi geri çekildi. Gemiler sadece ezikler aldı ve kalın demir duvarların arkasında izole edilmiş mürettebat neredeyse hiç zarar görmedi. Savaştan sonra yemek yemeye oturan USS Monitor mürettebatının morali çok yüksekti. Daha sonra mürettebatı tebrik etmek için gemiye gelen yardımcı sekreter Gustavus Fox, ''Beyler'' dedi. Tarihin en büyük deniz savaşlarından birini yeni atlatmış gibi görünmüyorsunuz. Demir, Hampton Roads savaşından çok önce erkeksi gücü ve saldırganlığı temsil ediyordu. Gücü, bu gezegende yaşamın mümkün olmasının nedenlerinden biridir. Dünyanın çekirdeğinin büyük bir kısmı demirden oluşur. Katı iç çekirdek dönerken ve sıvı dış çekirdekten dönüşüm akımları geçerken, dünyanın etrafında manyetik bir alan oluşur. Bu, yaşam için zararlı iyonlaştırıcı bir radyasyon olan güneş rüzgarını uzak tutar. Demir metalinin kolayca aşınması nedeniyle, demirin ilk insan kullanımlarını izlemek zordur, bu da eski demir nesnelerin altın ve gümüş gibi daha dayanıklı metallerden yapılmış olanlardan çok daha nadir olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, demir nesneler yaklaşık M.Ö. 3500'den sonra mücevher, ev aletleri ve en önemlisi silahlar şeklinde ortaya çıkmaya başlar. Demir, demir kılıçlar, kalkanlar ve mızraklar şeklinde antik savaşın kanlı bir aracı olarak kullanılmaya devam etti. Ancak binlerce yıl boyunca savaş gemileri hala kırılgan ve yanıcı ahşaptan yapılıyordu. Köriyer ve ıvz litografisinin arka planında, bu ahşap gemiler mesafelerini koruyor, geride kalmış ve yakında modası geçecek bir savaş aracı olarak duruyorlar. Hampton Roads Muharebesi, Nehir Ağzı kıyılarından izleyen on binlerce askere zırhlı gemilerin üstün gücünün kanıtıydı. Amerika'nın sanayi çağının başlangıcında, Virginia ve Monitor, Endüstriyel Demir Zırhı'nın gücünün gerçekleşmesiydi, bu güç, modern dünyanın siyasetini ve savaşlarını şekillendirmeye devam edecekti. Barış unsuru, Atlantik'in öte yakasında, Almanya'da, 1860'lar büyük bir sanayi ilerlemesi ve refah döneminin başlangıcıydı. Sanayi devrimi Büyük Britanya'dan Avrupa'ya yayılmıştı. Ruh Nehri kıyısında yer alan Esen şehri, Almanya'nın sanayi merkeziydi. Küçük tepe fırınlarının yerini devasa sanayi fabrikaları almıştı ve bir zamanlar Ortaçağ'dan kalma pazar kasabası hızla genişliyordu. 10 yıl içinde Essen'in nüfusu %150 arttı. Bu büyümenin en büyük sorumlusu ise bir aileydi. 1587'de ARNDT kurup, Esen Tüccarlar Loncasına katıldı. Yaklaşık 400 yıl sürecek ve yalnızca Almanya'nın sanayi gücünün değil, aynı zamanda savaş makinelerinin de lideri olacak kurup hanedanının kurucusuydu. Soyundan gelen Alfred Kurup, silah fabrikalarında, Otto von Bismarck'ın 1866 ve 1870 yıllarında Avusturya ve Fransa'ya karşı yürüttüğü savaşlar için toplar üretti. Bu silahlar belirleyiciydi. Prusya ordusunun dökme demir topları, Fransız bronz toplarına göre iki kat daha uzun menzile, çok daha isabetliliğe ve daha fazla sayıya sahipti. 1862'de Bismarck, Alman İmparatorluğunun sözler ve çoğunluk kararları üzerine değil, kan ve demir üzerine kurulacağını ünlü bir şekilde ilan etti. Ona göre, demiri kontrol eden Avrupa'yı da kontrol edecekti. Her iki dünya savaşında da kurupun silahları yine kritik önem taşıdı. Alman ordusunun geniş cephaneliği, düşmana karşı stratejik harekatlarının temelini oluşturdu. Birinci dünya savaşının başında, uzun menzilli kurup topları Paris'e doğru ilerlerken Belçika kalelerini yerle bir etti. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Kurup kuşatma topları, 7 ton ağırlığındaki mermileri 40 kilometreye kadar mesafeye fırlatabiliyordu. Kurup'un demir dökümhaneleri, Almanya'nın savaşmasını sağlayan mühimmatı tedarik ediyordu. Ancak savaşlar sadece demirle değil, aynı zamanda demir cevheri ve kok kömürü rezervleri içinde yapılıyordu. Demir cevherinin kok kömürü ile eritilmesi demir ve karbondioksit üretir. Sanayi devrimleri sırasında, bu rezervlerin güvence altına alınması Avrupa ülkeleri arasında bir endişe kaynağı haline geldi. Bu eşi görülmemiş ekonomik büyüme döneminde kimse geride kalmak istemiyordu. Kurup hanedanlığının geliştiği ruh bölgesi, büyük kömür rezervlerine ve biraz daha küçük demir cevheri rezervlerine sahipti. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, bu rezervler büyük bir çatışmanın kaynağı haline geldi ve bu dönemde Fransa ile Almanya üç kez savaşa girdi. Temmuz 1870'te Fransa, komşusu Prusya'ya savaş ilan etti. Sınır komşusu Alman Konfederasyonu devletleriyle birlikte, ki bu devletlere sık sık liderlik ediyordu, Prusya önceki on yılda giderek artan bir tehdit haline gelmişti. Sadece 4 yıl önce Prusya, Avusturya'yı işgal ederek güçlü Kuzey Alman Konfederasyonu'nun kurulmasına yol açmıştı. Fransa'nın bir zamanlar küçük ve yönetilebilir komşusu artık hem güçlü bir orduya hem de sınırında bir yan konuma sahipti. Prusya'nın nüfusu hızla artıyor ve ağır sanayileri baskın hale geliyordu. 1867'ye gelindiğinde, Prusya ve Saksonya'daki, Kuzey Alman Konfederasyonunun bir diğer üyesi, kömür madenleri, Fransız madenlerinden üç kat daha fazla üretim yapıyordu. Fransa sıkışıyordu ve savaşa girmeye karar verdi. Ancak Fransa, Prusya'nın ne kadar güçlü hale geldiğini hafife almıştı. Prusya ordusu birkaç hafta içinde Paris'e ilerledi. Aylarca süren kuşatmanın ardından şehir 28 Ocak 1871'de düştü ve savaş sona erdi. Prusya, Fransa'nın askeri gücünü yok etmişti ve Frankfurt Antlaşması'nın bir gereği olarak, değerli demir cevheri rezervlerine sahip Almanca konuşulan Alsace-Lorraine bölgesini Fransa'ya devretmek zorunda kaldı. Sadece 40 yıl sonra, Fransa, artık Birleşmiş Alman İmparatorluğuna karşı Birinci Dünya Savaşı'nda savaşacaktı. Alsace-Lorraine'i geri alarak bölgenin demir cevheri rezervlerinin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Fransa artık çelik üretimini artırabiliyordu, ancak bunun sonucunda eritme için gerekli kok ve kömüre olan bağımlılığı daha da arttı. Almanya savaş tazminatı ödemelerinde temerrüde düştüğünde, Fransa ruh bölgesini işgal ederek misilleme yaptı. Bu sadece kömür tedarikini güvence altına almakla kalmadı, aynı zamanda Almanya'nın kendi sanayilerini de felç etti. Buna karşılık Hitler, Ruh bölgesinin de bulunduğu Ren bölgesini yeniden askerileştirmeye başladı. Başka bir savaştan kaçınmak isteyen Fransa, fazla direniş göstermedi ve bu da Hitler'e, nihayetinde İkinci Dünya Savaşı'na yol açan giderek daha saldırgan bir dizi eyleme girişme güvenini verdi. Ruh bölgesinin kok kömürü rezervleri, Avrupa'nın demir ve çelik sanayilerinin gelişmesinde vazgeçilmezdi. Ancak aynı kaynaklar, bölgeyi neredeyse 80 yıl boyunca bir savaş alanı haline getirdi. Bu süre zarfında ruh, Avrupa'nın sanayi kalbi haline geldi, ancak bölgenin başarısı aynı zamanda çöküşüne de yol açtı. Mart 1943'te müttefik kuvvetler, SN-200 büyük hava saldırısının ilkini gerçekleştirdi. 36.000 tondan fazla yangın ve patlayıcı bomba atıldı ve bunların büyük bir kısmı 8 kilometrekarelik kurup fabrikalarına düştü. Savaştan sonra esen, kasvetli ve kraterlerle dolu bir çorak araziye dönüştü. Ancak 5 yıldan biraz fazla bir süre içinde ruh yeniden inşa edildi ve demiri savaş yerine barış aracı haline getirmeyi amaçlayan yeni bir siyasi sisteme entegre edildi. 9 Mayıs 1950'de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman Radyo'da tarihi bir açıklama yaptı, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerle ortaklık kurarak yeni bir Avrupa ağır sanayi topluluğu oluşturmaya hazırdı. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, AÇÇ, 10 yıllarca süren ekonomik ve askeri rekabete son verme umuduyla İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kuruldu. Schumann, kömür ve çelik kaynaklarını bir araya getirerek, savaşın sadece düşünülemez değil, fiilen imkansız hale geleceğine inandığı ortak bir ekonomik kalkınma temeli oluşturmayı umuyordu. Uzun zamandır savaş mühimmatı üretimine adanmış ve sürekli olarak savaşın kurbanı olmuş bölgeler, artık demiri kullanarak sanayi gelişimini sağlayacak ve yaşam standartlarını yükseltecekti. Schumann, basit ama cesur planının yeni bir büyüme ve refah çağı başlatacağına inanıyordu. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, AKÇT, 27 üye devletiyle bugün dünyanın en büyük ekonomisini oluşturan Avrupa Birliği'nin oluşumundaki ilk adımdı. Avrupa'nın uluslarüstücülük alanındaki ilk büyük deneyiydi ve hem daha istikrarlı hem de bütünleşik yeni bir yapının temelini oluşturdu. Üyeler, ulusal egemenliklerinin bir kısmından feragat etme karşılığında, başta barış vaadi olmak üzere ekonomik ve siyasi faydalar elde edeceklerdi. Etkisi bugün Essen'in çevresinde açıkça görülüyor, şehir, ruh bölgesinin demirci atölyesinden masa başına dönüşmüş durumda. Almanya'nın en büyük şirketlerinin birçoğuna ev sahipliği yapan, konforlu ve modern bir şehir burası, Bunların başında da Almanya'daki BP'nin yüzü olan Aral geliyor. Kurup ailesinin soyu sona ermiş olsa da, isim çok uluslu Holding Thyssen Kurup'ta yaşamaya devam ediyor. Bir zamanlar sanayi fabrikalarıyla dolu olan Kurup kuşağı, şimdi şirketin modern genel merkezine ev sahipliği yapıyor ve bölgenin sanayi geçmişinden geriye kalanlar artık bir müze parçasından ibaret. Avrupa Birliği ve Selefi Kuruluşların Birliği, eşi benzeri görülmemiş bir barış dönemini desteklemiştir. Milletler, yalnızca ticaretin karşılıklı bağımlılığıyla değil, aynı zamanda ortak yasaların güvenliğiyle de birbirine bağlanmıştır. Her şey kömürde bulunan karbon ve demirden yapılan çelikte de başladı. Bu elementlerin modern toplumu büyük ölçüde desteklemesi nedeniyle, barış ve refahı güvence altına almak için çok güçlü bir araç olmuştur. Demir her yerde, anıtsal gökdelenlerin, uçakların ve rüzgar türbinlerinin yapımında kullanılıyor. Ve benim için, çeliğin gücünün sembolü ve insanlığın demirle başardıklarının olağanüstü bir örneği olarak, bir dev diğerlerinin üzerinde duruyor. 60.000 ton çelik, 11 Temmuz 2005, BP Shipping'in 90. yıl dönümüydü ve bunu kutlamak için Londra'nın güneydoğusundaki Greenwich'te bulunan Ulusal Denizcilik Müzesi'nde bir parti düzenledik. Müzenin kemerlerinin altında kokteyller servis edildi ve konuklar, Trafalgar Savaşı'nın 200. yılını anlatan, Nelson ve Napolyon, sergisini gezdiler. Neptün avlusunun cam kubbesinin altında akşam yemeğine oturduk ve BP Shipping'in lideri Bob Malone bir konuşma yapmak üzere ayağa kalktı. Bu 90 yılda çok şey olmuştu, örneğin, BP bir zamanlar dünyanın en büyük ticaret filosuna sahipti ve bu filo, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetlerine yakıt taşımacılığının büyük bir bölümünü sağlamıştı. Bob konuşmasını bitirdi ve şirketin başarısı için kadeh kaldırmak üzere ayağa kalktık ama benim düşüncelerim başka yerlerdeydi. O akşam yemeğe giderken arabada, o sırada BP'nin arama ve üretim faaliyetlerini yöneten Tony Hiver'dan son derece endişe verici bir telefon almıştım. Meksika körfezindeki önce açık deniz petrol platformumuzdan bahsederek, Thunder Horse batıyor gibi görünüyor dedi. Thunder Horse PDQ, Norveç'teki önceki rekor sahibinden %50 daha büyük, dünyanın en büyük yarı batık açık deniz üretim platformudur. Sadece gövdesi bile 60 bin tonluk kalın çelik levhadan oluşmaktadır ve 50 kilometre uzunluğunda boru hattı ve 250 kilometre uzunluğunda kablo ağını barındırmaktadır. Bu emsalsiz yapı, Meksika körfezindeki en büyük saha olan ve günde çeyrek milyon varil petrol ve 5,6 milyon metreküp doğal gaz üretimi beklenen Thunder Horse sahasından petrol çıkarmak için gerekliydi. Bu ölçekte ve bu kadar zorlu deniz koşullarında sadece güçlü, bol ve ucuz çelik kullanılabilirdi. Mevcut gemilerden hiçbiri Thunder Horse'un gövdesini Güney Kore'nin Okpo kentindeki inşaat tersanesinden Meksika körfezine taşıyacak kadar büyük değildi. O zamanlar dünyanın en büyük iki ağır yük malnasından biri olan MV Blue Marlin, gövdesi genişletilerek ve yeni bir tahrik sistemi eklenerek modifiye edilmek zorunda kaldı. Bu modifikasyonlara rağmen, Thunder Horse hala geminin her iki yanından 20 metre daha uzundu. Panama kanalından geçemeyecek kadar geniş ve Süveyş kanalı köprüsünün altından geçemeyecek kadar yüksek olan Thunder Horse, MV Blue Marlin'in arkasında Ümit burnunu dolaşarak 30 bin kilometre yol kat etti ve 2 ay sonra Körfez'e ulaştı. Temmuz 2005'te, BP'nin sahayı keşfetmesinden 6 yıl sonra, üretime başlamaya neredeyse hazırdı. Ancak Körfez, dünyanın en zengin petrol rezervlerinden bazılarına sahip olmasıyla ünlü olmasının yanı sıra, her yıl kasırgalarında etkisi altında kalmasıyla da biliniyor. Deniz kasırgası, 2005 Atlantik sezonunun ilk büyük kasırgasıydı ve kayıtlara geçen en aktif kasırgaydı. Tunder Warsa doğru ilerlediği haberini alan BP, platformu tahliye etmişti. ABD kıyı şeridine doğru ilerlerken şiddeti artan deniz kasırgası, Saatte 220 kilometreye varan rüzgar hızlarıyla Thunder Horse'tan sadece 230 kilometre uzaktan geçti. Şimdi, fırtına dindiğinde, devasa çelik kütlesinin denize doğru eğildiği görülebiliyordu. Ulusal Denizcilik Müzesi'ne döndüğümüzde, Bob konuşmasını bitirdi ve yerine oturdu. Telefonu sürekli titriyordu ama neler olup bittiğini öğrenmek için masadan kalkamıyordu. Akşam yemeğinden sonrasına kadar bildiklerimi ona anlatmamaya karar vermiştim. Deniz sakinleşip platforma erişene kadar kurtarma çalışması başlatılamazdı, 2-3 saat fark yaratmazdı. Kapıdan çıkarken ona Tony Hayward ile yaptığım görüşmeyi anlattım, 5 milyar dolarlık yatırımda bir Johnson sandığına batıyor olabilir. Bir şeylerin ters gittiğini düşündüm, dedi. Gidip bir telefon görüşmesi yapmalıyım. İlk başta ne olduğunu anlayamadık, Thunder Horse, yüzyılda bir görülen, bir fırtınaya dayanacak şekilde tasarlanmıştı. 60.000 ton çelik yere serilmişti, ancak suçlu hava koşulları değildi. Thunder Horse, kasırga vurmadan önce zaten 16 derecelik bir eğime sahipti ve fırtına dalgaları durumu daha da kötüleştirdi. Hem mekanik arıza hem de insan hatası, platformun büyük ağırlığını dengede tutmak için balast tankları arasında su hareket ettiren hidrolik kontrol sisteminin arızalanmasına yol açmıştı. Birkaç gergin gün süren soruşturma ve müdahalenin ardından Thunder Horse yeniden hayata döndürüldü ve o zamandan beri, çeliğin muazzam gücünün ve ona duyduğumuz güvenin ölçeğinin bir örneği olarak, her yıl gelen kasırga darbelerine karşı sarsılmaz bir şekilde ayakta duruyor. Çelik Endüstrisinin Babası bir benzin istasyonunda arabayı doldururken veya duvardaki prizi açarken, çoğu insan enerji altyapımızın çeliğe ne kadar bağımlı olduğunu nadiren fark eder. Keşiften üretime, rafine etmeye ve elektrik üretmeye kadar enerji zincirindeki tüm adımlar, demirden yapılmış teknolojiye dayanmaktadır. Ancak yapıların ve boruların sağlamlığı yalnızca demire bağlı değildir. Saf demirden yapılmış olsaydı, atomlar kolayca birbirinin üzerinden kayardı, Thunder Horse kendi ağırlığı altında çökerdi. Çeliğin sağlamlığı, demir ve karbon arasında doğru dengeyi sağlamakta yatar. Saf demir yumuşaktır, ancak karbon eklemek demir atomlarının kafes yapısını kırar, böylece atomlar artık kolayca birbirinin üzerinden kayamaz ve sert çelik elde edilir. Ancak çok fazla karbon eklenirse, dökme demir adı verilen demir kırılgan hale gelir ve darbe aldığında parçalanır. Yüzyıllar boyunca çelik, yalnızca pahalı ve ölçeklenebilirlikten yoksul süreçlerle partiler halinde üretiliyordu. Ancak 1856'da İngiliz mucit Henry Bessemer'in tesadüfi keşfi, endüstriyel ölçekte karbon ve demir dengesini dikkatlice kontrol eden bir sürece yol açtı. Günümüzde hala kullanılan bu buluş, modern çelik endüstrisinin gelişiminde en büyük etkiye sahip olmuştur. Demir ve çelik endüstrisindeki birçok gelişmede olduğu gibi, Bessemer süreci de daha iyi silahlara duyulan ihtiyaçtan doğmuştur. 1854'te Bessemer, topçu silahlarını geliştirmek için üstün kaliteli bir metal isteyen 3. Napolyon ile görüştü. Bessemer için bu, en büyük devrimlerden birini ateşleyen kıvılcımdı. Silah üretiminde demirin kalitesini iyileştirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya karar verdim. Bessemer'in çığır açan buluşu 1856 yazında gerçekleşti. Bir gün deneysel yüksek fırınının kapısını açtı ve bir kenarda erimemiş, yüksek karbon içeriğine sahip bir demir türü olan pik demir parçaları fark etti. Sıcaklığın yeterince yüksek olmadığını düşündü ve fırına daha fazla sıcak hava verdi. Yarım saat sonra, şaşırtıcı bir şekilde, parçalar değişmeden kaldı. Onları erimiş metal banyosuna itmek için bir demir çubuk aldı, ancak bunların pik demir değil, karbonun neredeyse tamamen uzaklaştırıldığı ince saf demir kabukları olduğunu keşfetti. Şans eseri, erimiş pik demirin içinden hava üflenmiş, sıcaklığını yükseltmiş ve safsızlıkları gidermişti. Erimiş demirin katılaşmasını önlemek için fırının sıcaklığını yeterince yüksek tutmak için her zaman dışarıdan bir ısı kaynağının gerekli olduğu düşünülmüştü. Bessemer, sadece erimiş metalin içinden soğuk hava üfleyerek, bir pota dolusu pik demiri saf demire dönüştürebilirse ne olacağını merak etti. Böylece, haznenin dibinde hava pompalamak için 6 boru bulunan başka bir deneysel dönüştürücü inşa etti. Vanaları açtı ve hava erimiş dökme demirden yukarı doğru itilmeye başladı. Bessemer, bundan sonra olanları şöyle anlatıyor, her şey yaklaşık 10 dakika boyunca sessizce devam etti. Ancak kısa süre sonra hızlı bir değişim meydana geldi, aslında silikon sessizce tüketilmişti ve oksijen, karbonla birleşerek giderek artan bir kıvılcım akışı oluşturdu, ardından bir dizi hafif patlama meydana geldi, Erimiş cüruflar ve metal parçaları havaya fırladı, cihaz aktif bir patlama halindeki gerçek bir volkana dönüştü. Kimse patlamayı durdurmak için dönüştürücüye yaklaşmadı. Yanardağ patlaması dindikten sonra Bessemer erimiş metali bir tavaya döktü. Soğuyup katı bir çubuk haline geldi. Bir marangoz baltası alıp çubuğa üç keskin darbe vurdu. Her seferinde yumuşak metalin içine derinlemesine saplandı, oyuklar açtı ama kırılgan dökme demirden bekleneceği gibi parçalanmadı veya kıymıklaşmadı. Şiddetli reaksiyon, herhangi bir dış ısı kaynağına ihtiyaç duymadan dönüştürücüdeki sıcaklığı yüksek tutmuştu. Elde ettiği şey, saf, düşük karbonlu bir demir türüydü, Bessemer çeliği. Bessemer'in yenilikçi süreci, günümüzde tüm çelik üretiminin temelini oluşturmaktadır. Bu süreç, sadece dövme demirden daha güçlü, daha dayanıklı ve daha şekillendirilebilir bir malzeme üretmekle kalmadı, aynı zamanda çok daha kısa sürede ve daha da önemlisi, çok daha düşük maliyetle üretilebiliyordu. Geleneksel çelik üretim süreci, demir çubukların kömürle birlikte yavaşça ısıtılmasını içeriyordu ve 10 gün sürüyordu ve ton başına 50 sterlinden fazla, bugünkü parayla yaklaşık 6000 ABD doları, maliyeti vardı. Onun geliştirdiği yöntem sayesinde bir ton çelik, maliyetin onda birine üretilebiliyordu. Bu yöntemden önce çelik o kadar pahalıydı ki, sadece kılıç, çatal bıçak takımı ve değerli aletler gibi küçük, kıymetli eşyalar için kullanılabiliyordu. Şimdi ise gemiler, köprüler ve demir yolları, buhar kazanları ve her türlü makine ucuz, güçlü ve bol miktarda bulunan çelikten inşa edilebiliyor. Hatta basit bir çivi bile artık uzun ve zahmetli dönme işlemine gerek kalmadan çelikten hızlı ve ucuz bir şekilde üretilebiliyor. Bessemer yöntemi kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Alfred Krupp, lisans alan ilk kişiler arasındaydı ve 1867 yılına gelindiğinde, 18 konvertörle kıtanın en büyük Bessemer çelik fabrikasını işletiyordu. Çelik üretimi, yöntem ABD'de yaygınlaştığında en büyük artışı gösterdi. 1892'de ABD, çelik üretimini yılda 4 milyon tona çıkarmıştı. 1893'te Times gazetesinde çıkan bir makaleye göre, bir yıllık Bessemer çeliği üretiminin maliyetini karşılamak için dünyadaki tüm altın madenlerinin 3 yıldan fazla üretimine ihtiyaç duyulacaktı. Bessemer bir demir ustası değil, çok geniş anlamda bir mucit, mühendis ve iş adamıydı. Keşfinin, demir yapımının geleneksel yöntemlerine aşina olmamasından kaynaklandığına inanıyordu. Soğuk hava üflemesinin erimiş demiri katılaşmadan arındırabileceği fikri, ilk duyulduğunda birçok kişi tarafından alay konusu olmuştu. En erken ve en karlı başarısı demirden değil, ablasının babalarının yetiştirdiği birçok lale ve krizantem çiçeğinin resimlerini içeren bir kitabı süslemesine yardım etme isteğinden kaynaklandı. Bunu yapmak için Londra'nın Clerkenwell semtindeki bir dükkana giderek bronzdan yapılmış, altın tozu, satın aldı. Ertesi gün satın aldığı ürünü almaya gittiğinde, bir ons için 7 şilin, bugünkü yaklaşık 40 ABD doları, olan yüksek fiyatına şaşırdı. Bessemer, daha ucuz bir üretim yöntemi icat edebileceğinden emindi ve bu alanda hiçbir ön deneyimi olmadan bunu başardı. Barut'u üretmedeki başarısı ona mucit ve mühendis olarak kariyerine devam etmesi için gereken özgüveni ve mali imkanı sağladı. Bessemer'in daha sonra anlatacağı gibi, kız kardeşinden gelen bu istek benim için son derece önemli sonuçlar doğurdu, aslında hayatımın akışını tamamen değiştirdi ve dünyanın demir ve çelik endüstrisinin geçirdiği daha da büyük değişimi mümkün kıldı. Şeker kamışı sıkma makineleri, güneş enerjili fırınlar ve elmas parlatma makineleri, Bessemer'in icat ettiği ilgi alanları arasındaydı. Zeki bir iş adamı tarafından dizginlenmiş ilham dolu bir dahi olan Bessemer, icatlarını tüketicilerin istediği bir ürünü, mevcut olan her şeyden daha düşük fiyata ve daha yüksek kalitede sunma ilkesine dayandırdı. Bessemer'in demir endüstrisindeki başarısı, onu Londra'daki malzeme, Mineral ve Madencilik Enstitüsü'nün öncüsü olan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün kurucu üyesi ve daha sonra başkanı olmaya yöneltti. Enstitü, Avrupa'dan gelen rekabetten endişe duyan İngiliz Victoria dönemi demir ustaları için 1869'da kapalı bir kuruluş olarak kuruldu. Enstitüdeki Bessemer odasının duvarlarında, icadı nedeniyle kendisine verilen çok sayıda ödül asılıdır. Bessemer, kraliyet cemiyeti üyesi oldu ve şövalyelik unvanı aldı. Başkanlığı sırasında tanıtılan Bessemer altın madalyası, demir ve çelik endüstrisine olağanüstü katkılarından dolayı hala verilmektedir. Ancak madalya, Bessemer'in adının günümüze kadar kalan birkaç hatırasından biridir. Bessemer zamanında övgüler alsa da, günümüzde büyük ölçüde unutulmuş durumda, Eski Güney Londra evlerinin yakınındaki West Norwood Mezarlığı'nın sessiz ve ziyaret edilmeyen bir köşesinde karısının yanında gömülü. Dünyanın en büyük mucit ve mühendislerinden biri olmasına rağmen, Bessemer, Thomas Edison, James Watt veya Wright kardeşlerle birlikte anılmıyor. Belki de bunun nedeni, bir üründen ziyade bir sürecin mucidi olmasıdır. Ampuller, buhar motorları ve uçaklar gibi dünyayı değiştiren nesneleri ve dolayısıyla mucitlerini hatırlıyoruz. Benzer şekilde, Bessemer'in sürecini kullanarak dünyayı değiştiren ahlaksız silah üreticisi Alfred Krupp gibi insanları da hatırlıyoruz. Ve ayrıca, zamanında çelikle ve çelik için herkesten daha fazlasını yapan bir adamı da hatırlıyoruz. Andrew Carnegie, Demir ve Çelik Enstitüsü'nün bir diğer başkanı ve Amerika'nın en ünlü sanayicilerinden biriydi. Enstitüdeki Bessemer odasında, portresi Henry Bessemer'in portresinin karşısında asılı duruyor. Bu eski kurumun çatısı altında mucit ve üretici eşit konumdadır, ancak dışarıda yalnızca Bessemer sürecini kullanarak dünyanın en zengin adamı olan Carnegie'yi hatırlıyoruz. Andrew Carnegie'nin Çelik İmparatorluğu Carnegie'nin ilk servetini yaratan demir değil, petrol oldu. 1859'da Edwin Eldrake, Carnegie'nin Pittsburgh demiryolu hatlarında telgraf operatörü ve başkomiser Thomas A. Scott'un yardımcısı olarak çalıştığı yere çok yakın olan Titusville'de petrolün önemli keşfini yaptı. Bu keşif, bölgeye bir sürü petrol arayıcısının akın etmesine neden oldu. Bu ilk dalgadaki daha saygın iş adamları arasında, demir imalatı ve kömür madenciliğinde zaten küçük bir servet edinmiş olan William da vardı. 1861'de, Carnegie Pittsburgh demiryolunun başkomiseri olduğunda, Coleman onu petrol şirketine yatırım yapmaya davet etti. Carnegie, ilk yatırımının birçok katı getiri elde etti ve gerçek bir girişimci ruhuyla bunu kendi işine yatırdı. Carnegie, Scott ve Pensilvanyan Demiryolu'nun yeni başkanı Edgar Thomson ile olan ilişkisinden yararlanmaya karar verdi. Ahşap demiryolu köprülerinin çoğu iç savaş sırasında bakımsız kalmış ve çürümeye başlamıştı. Bunların demir köprülerle değiştirilmesi gerekiyordu ve Carnegie bu işi yapacak doğru kişiydi. Hala demiryollarında çalışan Thomson ve Scott ile birlikte Carnegie, demir köprüler inşa etmek için yeni bir şirket kurdu. Yolsuzluk ve adam kayırma yaygındı ve iş yapmanın kabul görmüş yollarıydı. Carnegie bu ortamda gelişti, Thompson ve Scott'tan başlayarak arkadaşları ve iş ortakları aracılığıyla şirketi için karlı sözleşmeler sağladı. Henry Bessemer ve Andrew Carnegie ilk kez 1872'de, Carnegie'nin Avrupa'da tatildeyken Sheffield'daki Bessemer'in yeni çelik fabrikasını ziyaret etmesiyle tanıştılar. Bessemer'in aksine, Carnegie bir mühendis değildi, onun yeteneği, kanıtlanmış icatları en iyi şekilde kullanmaktı. Bessemer, Carnegie'nin teknolojik beyni, Carnegie ise Bessemer'in satış elemanı oldu. Çelik fabrikasının başarısı ve ürettiği yüksek kaliteli çelik, Carnegie için Bessemer sürecinin potansiyelinin kanıtıydı. Tahvil spekülasyonundan elde ettiği yeni servetiyle yatırım yapmaya karar verdi. Pennsylvania'da çelik için açık bir pazar vardı. İç savaş sırasında Thompson, birlik güçlerinin ulaşım için güvendiği rayların düşük kalitesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Dökme demirden yapılmış olan kırılgan hatlar sık sık kırılıyordu. Çelik daha iyi olurdu ama o zamanlar çok pahalıydı. Carnegie, Pittsburgh'a döndü ve eski dostu William Coleman ile birlikte demir yollarına çelik tedarik etmek üzere yeni, Son teknoloji ürünü bir çelik fabrikasının inşasına girişti. 1872'de ABD'de 8 Bessemer çelik üreticisi olmasına rağmen, hiçbiri Pittsburgh'da değildi. İki yıl sonra Edgar Thomson çelik fabrikası açıldı. O noktadan itibaren Carnegie'nin çelik imparatorluğunun büyümesi durdurulamaz hale geldi. Talep yavaşladığında, Carnegie çelik fabrikalarının üretimini azaltmak yerine artırırdı. Ölçek ekonomilerini kullanarak rakiplerini geride bırakır, kar marjı ne olursa olsun sözleşmeleri kabul ederdi. Çelik fabrikaları her zaman en büyük, en otomatik ve dolayısıyla en düşük maliyetli olanlardı. Elde ettiği karları hemen çelik imparatorluğunu genişletmek ve modernize etmek için yeniden yatırırdı. Ayrıca, rakip fabrikaları satın alarak ve kok kömürü işletmelerini ve demir cevheri madenlerini çelik şirketinin çatısı altına alarak işletmesini yatay ve dikey olarak entegre etti. Carnegie'nin başarısı, bugün de tanıyacağımız iş becerilerinden kaynaklanıyordu. Ancak bu başarı, işçilerinin pahasına da geldi. Kar elde etme çabasıyla ücretleri düşürdü ve çalışma saatlerini artırdı. Bu eylemler, Homestead çelik fabrikasında grevle sonuçlandı. Temmuz 1882'de, Carnegie ile Homestead Çelik Fabrikası'ndaki işçileri arasındaki iş sözleşmesinin süresi dolmak üzereydi. Homestead'deki vasıflı işçilere sektör ortalamasının üzerinde ücret ödeniyordu ve Carnegie işçilik maliyetlerinden tasarruf etme fırsatı gördü. Ayrıca fabrikadaki Amalgamated Association Sendikası'nın etkisini azaltmak istiyordu. O dönemde, üyeleri vasıflı metal işçilerinden oluşan sendika, güçlü bir pazarlık gücüne sahipti. Carnegie bunu ilerlemeyi ve karı kısıtlayıcı olarak gördü ve bu nedenle fabrikadaki operasyonlardan sorumlu tuttuğu Henry Clay Frick işçilerin ücretlerini kesti. Sendika buna karşı çıktı, çelik endüstrisi iyi durumdaydı ve onlar da pay almak istiyorlardı. Mevcut sözleşme yeni bir anlaşmaya varılmadan sona erdiğinde, Firik işçileri dışarı attı ve herhangi bir tepkiyi önlemek için dikenli tel çitler ve keskin nişancı kuleleri inşa etti. Ayrıca bir güvenlik gücü de görevlendirdi, ancak fabrikaya doğru ilerlerken grevdeki işçilerle karşılaştı. Gerilim arttı ve ateş açıldı. Birçok sendika üyesi öldürüldü. Sonunda düzen yeniden sağlandı ve Carnegie daha düşük ücretler aldı ve sendikayı fabrikadan uzaklaştırdı. Ancak bu durum itibarının zedelenmesi pahasına gerçekleşti. Carnegie'nin işi büyümeye devam ettikçe, fabrikalarından kilometrelerce çelik demiryolu hattı çıktı. Daha fazla mal ve insan ABD'nin doğusundan batısına doğru hareket etmeye başlayınca, demiryolları demir ve çeliğin en büyük tüketicileri oldu. Yıllarca Avrupa'nın gerisinde kalan ABD çelik endüstrisi, patlayıcı bir şekilde genişledi. 1890'da üretilen çelik miktarı, 10 yıl öncesine göre 3 katından fazlaydı. 1900 yılına gelindiğinde üretim neredeyse 3 katına çıkarak 11 milyon tondan fazla oldu ve bu noktada Carnegie'nin fabrikaları tek başına tüm Büyük Britanya'nın ürettiğinden daha fazla çelik üretiyordu. Carnegie'nin liderliğinde, demir çağı yerini çelik çağına bıraktı. Demir, sadece uluslara değil, aynı zamanda üretiminde öncülük eden bireylere de zenginlik ve güç kazandırır. İskoçya'nın Dunfermline şehrinden fakir bir el dokumacısı keten işçisinin çocuğu olan Carnegie, 1848'de neredeyse beş parasız ABD'ye geldi. Girişimcilik kariyerinin başlangıcında, 1863'te, Carnegie'nin geliri yaklaşık 50 bin ABD dolarıydı, bugünkü değeri yaklaşık 1 milyon ABD doları. 1901'de Carnegie, Çelik İmparatorluğunu 480 milyon ABD dolarına, bugünkü değeri 13 milyar ABD doları, C.P. Morgan'a sattı, bu, o dönemin en büyük ticari işlemiydi ve U.S. stili oluşturdu. Carnegie dünyanın en zengin adamı oldu. Andrew Carnegie'nin, Servet incili. 1986 yılında, Carnegie Mellon Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Elizabeth Bailey tarafından fakülte yönetim kuruluna katılmaya davet edildim. Ekonomist olan Elizabeth, aynı zamanda benim baş finans sorumlusu olduğum Standard Oil Company of Ohio'nun yönetim kurulununda etkili bir üyesiydi. Antetli kağıdı incelerken durup düşündüğümü hatırlıyorum. Carnegie Mellon Üniversitesi. Andrew Mellon hakkında biraz bilgim vardı, 19. yüzyılda yaşamış, daha sonra hazine bakanı olmuş Amerikalı bir bankacı. Andrew Carnegie hakkında ise çok daha fazlasını biliyordum, adı her yerdeydi, New York'taki Carnegie Hall, Amerika ve Büyük Britanya'daki Carnegie Kütüphaneleri ve Carnegie Barış Vakfı. Carnegie Mellon İşletme Okulu, Carnegie'nin hayırseverliğiyle adını verdiği birçok prestijli kurumdan biriydi. Çelik üretimi icadı Carnegie'nin başarısının temelini oluşturan Henry Bessemer'i unutmuş olabiliriz, ancak Carnegie servetini bağışlayarak bugün hala hatırlanmasını sağladı. Bu, 1889 tarihli servetin İncil'i adlı makalesinde anlattığı büyük vizyonunun bir parçasıydı. Bu, varlıklı kapitalistler arasında hemen bir tepkiye neden oldu. Carnegie servetini bağışlamayı planladı ve J.D. Rockefeller, Jay Gould ve J.P. Morgan gibi diğer iş adamlarını da aynısını yapmaya teşvik etti. O dönemde, ABD'deki sanayi devriminden elde edilen zenginlik, zenginler ve fakirler arasındaki uçurumu daha da derinleştiriyordu. Rockefeller, 1916'da dünyanın ilk nominal milyarderi oldu. O zamanlar birçok Amerikalı hala su ve elektriği olmayan Gecekondu mahallelerinde yaşıyordu. Carnegie, bu servet eşitsizliğinin kardeşlik bağlarının zengin ve fakirleri uyumlu bir ilişki içinde bir arada tutabilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyordu. Carnegie'nin servet yeniden dağıtımı çağrısı son yıllarda yeniden gündeme geldi. Bugün ABD'deki tüm kazananların en üstteki yüzde birinin onda biri, ülkenin toplam gelirinin yaklaşık yüzde sekizini eve götürüyor. Warren Buffett ve Bill Gates de dahil olmak üzere günümüz milyarderleri, süper zenginlerin neden daha fazla vergilendirilmediğini soruyor ve Carnegie gibi, hedefli hayırseverlik yoluyla topluma para geri verilmesini destekliyorlar. Tıpkı Homestead çelik fabrikasındaki grev günlerinde olduğu gibi, halkın bazı kesimleri zenginlere, işletmelere ve siyasi sınıfa karşı yoğun bir öfke duyuyor. Carnegie'ye göre, zengin bir insanın görevi, mütevazı ve gösterişsiz bir hayat yaşayarak örnek olmaktı. Tüm fazla gelirlerin, topluluk için en faydalı sonuçları üretmek üzere yönetmekte görevlendirildiği emanet fonları olarak kabul edilmesi gerektiğini yazdı. Bireyin zenginliği daha geniş toplum tarafından yaratılmıştı ve bu nedenle onlara geri verilmeliydi. Bu, Carnegie'nin büyük paradoksuydu. Kazandığı her şeyi topluma geri verme arzusu, onu daha acımasız bir iş adamı ve kapitalist olmaya teşvik etti, ne kadar çok kazanırsa, o kadar çok verebilirdi. Ücretleri düşürmek ve işçilerin çalışma saatlerini artırmak, daha geniş felsefesinin bir parçasıydı, işçilerinin refahını iyileştirmek yerine kârı artırmanın ahlaki bir yükümlülüğü olduğuna inanıyordu. Üstün bilgeliği ve deneyiminin bu zenginliği işçilerin kendilerinden daha iyi yönetmesini sağladığına inanıyordu. Ancak aynı zamanda onlara sadece kendilerine yardım etmeleri için yardım etmesi gerektiğine de inanıyordu. Bu şekilde günümüze kadar süre gelen bir eğilim başlattı, hayırseverliği, insanları günlük olarak desteklemekten ziyade, onların kişisel gelişimine yönelikti. Sonuç olarak, eğitime büyük yatırımlar yaptı, kütüphaneler kurdu ve İskoç Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz eğitim sağladı. Ayrıca Pittsburgh'da bilimsel araştırma kurumları, müzik salonları, sanat galerileri ve hatta bir doğa tarihi müzesi açtı. 1900 yılında, daha sonra Mellon Endüstriyel Araştırma Enstitüsü ile birleşerek Carnegie Mellon Üniversitesi'ni oluşturacak olan Carnegie Teknik Okulları'nı kurdu. Carnegie'nin çalışmaları Rockefeller üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Pittsburgh'da Carnegie Kütüphanesi açıldıktan sonra Rockefeller ona şöyle yazmıştı. Keşke daha fazla varlıklı insan sizin gibi parasıyla böyle yapsaydı, ama emin olun, sizin örneğiniz meyve verecek ve varlıklı insanların paralarını başkalarının iyiliği için kullanmaya daha genel olarak istekli olacağı bir zaman gelecek. Yine de, özel olarak, Carnegie'nin hayırsever bağışlarındaki görünürdeki kibirden bahsetti. Rockefeller'ın hayır kurumlarından birinin yöneticisi ona, Carnegie'nin parayı adının ülke genelinde taşlara yazılması için verdiğini yazmıştı. Buna karşılık Rockefeller'ın bağışları daha mütevazıydı, belki de Standard o yılın mahkemelerdeki sorunları karşısında iltimas göstermeye çalışmakla suçlanmamak içindi. 1910 yılında Carnegie, bugün hala aktif olan Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nı kurdu. Carnegie uzun zamandır dünya barışı için açık sözlü bir savunucuydu ve ABD ile İngiltere'nin dış müdahalesine karşı çıkıyordu. Birinci Dünya Savaşı arifesinde kilise barış birliğini kurdu. Ahlaki birlik ve liderliği teşvik ederek, birliğin savaşa sonsuza dek son vereceğini umuyordu. Demir, ya da daha doğrusu demirden elde edilen karlar, yeniden barış için bir güç olarak kullanılıyordu. 1919'daki ölümüne kadar Carnegie servetinin %90'ını bağışlamıştı. Geri kalanının ise New York Carnegie şirketi aracılığıyla dağıtılmasını sağladı. Homestead Çelik Fabrikası'ndaki grev olaylarına rağmen, Carnegie'yi hayırsever bir yardımsever olarak hatırlıyoruz. Hatta trajedinin baş kahramanı Henry Clay Frick bile, New York'taki 5. caddede bulunan görkemli bir sanat koleksiyonuyla anılıyor. İnsanlar, amaçlarına ulaşma süreçlerinden ziyade, nihai cömertlikleriyle hatırlanırlar. Frick Galerisi'ndeki Vermeer, Holbein ve Rembrandt tablolarına baktığımızda, Homestead'de kaybedilen masum hayatları değil, güzelliği ve iyiliği düşünüyoruz. Sınır yok. 1971 yılının ortalarında, New York'ta yaklaşık 6 aydır yaşıyordum ki, profesyonel bir violonselci olan bir arkadaşım beni Central Park'ın karşısında, Frick koleksiyonunun yanında bulunan Carnegie Hall'da bir konsere davet etti. Ünlü Fransız violonselci Paul Tortelier'in, Tchaikovsky'nin bir eseri olan Rokoko teması üzerine varyasyonları, salonun sıcak ve renkli akustiğinde çalmasını dinlemeye gittik. Salon, 1891'de Tchaikovsky'nin yönettiği bir konserle açıldığında, hızla New York şehrinin bir simgesi haline geldi. Çarpıcı İtalyan Rönesans tarzı pişmiş toprak ve demir lekeli tuğla cephesi, içeride performans sergileyen ünlü sanatçılar kadar birçok ziyaretçi için büyüleyiciydi. Salon, kendisi de amatör bir violonselci olan mimar William Burnett Tutil tarafından tasarlandı. Çelik destek kirişleri kullanmamaya karar verdi, ancak sonuç olarak birkaç metre kalınlığında beton ve taş duvarlar inşa etmek zorunda kaldı. Taş çelikle aynı yükü taşıyamaz. Carnegie Hall'a mükemmel akustik özelliklerini kazandıran ve dışarıdaki 57. Cadde ve 7. Caddeden gelen trafik gürültüsünü bastırmaya yardımcı olan şey duvarlarının kalınlığı ve pürüzsüz elips şeklindeki salon iç mekanıdır. 1891'de şehir genelinde yükselen yeni bir bina türü olan gökdelenlerin gölgesinde kalmaya başlamıştı bile. Sadece 6 kat yüksekliğindeki Carnegie Hall New York Times ve New York Tribü'nün genel merkezlerinin yanında oldukça küçük kalıyordu. İronik bir şekilde, bu büyümeyi destekleyen şey, Carnegie tarafından üretilen ucuz ve bol miktarda çelikti. Antik Yunan'da bile demir, binaların stabilitesini artırmak için kullanılmıştı, ancak hiçbir zaman tamamen demirden yapılmış, yük taşıyan bir yapı olmamıştı. 1820'lerde Chicago ve New York'taki binalara dökme demir kolonlar ve kirişler eklendi. Mimarlar ve mühendisler, demirin basınç dayanımı ve dayanıklılığından etkilendiler ve kısa süre sonra binaların tüm cepheleri dökme demirden yapılmaya başlandı. Ek bir avantaj olarak, ahşabın aksine demir yanmazdı, ancak erirdi. 1871'deki Chicago Büyük Yangınının aşırı sıcağında, bina cepheleri büküldü ve çöktü ve demir gözden düştü. Kısa süre sonra, Carnegie'nin çelik fabrikalarından çıkan daha güçlü ve daha güvenli çelik, çelik gökdelenlerin yükselmesine olanak sağladı. Mimarlar ve halk, çeliğin bu kadar devasa yapıları destekleyip destekleyemeyeceğinden hala endişeliydi, ancak giderek daralan şehirlerde yeni alan bulma ihtiyacı vardı. New York'ta büyük sosyal ve ekonomik değişimler yaşanıyordu. Avrupa'dan her gün göçmenler geliyor, çelik çerçeveli özgürlük heykelinin yanından geçiyorlardı. Vakıflar ve şirketler hızla büyüyordu ve hepsi ABD'nin finans ve iş başkentinde ofis alanı istiyordu. Arazi fiyatları hızla yükseliyordu ve genişlemenin tek yönü yukarı doğruydu. Geleneksel taş uygun değildi. Bina ne kadar yüksek olursa, aşağı doğru ağırlık o kadar büyük olur ve bu nedenle tabanın o kadar kalın olması gerekirdi. Şimdi yıkılmış olan 9 katlı tribün binasının ilk planları, 2 metre kalınlığında bodrum duvarları gösteriyordu, bu da değerli zemin alanının büyük bir israfıydı. Mimarların 6 kattan daha yüksek binalara ulaşabilmeleri için çeliğe güvenmeleri gerekiyordu. 1870 ile 1913 yılları arasında New York, 6 katlı binalardan oluşan bir şehirden 50 katlı gökdelenlerden oluşan bir şehre dönüştü. 17 Mart 1971'de, Aziz Patrick gününde New York'a vardığımda, şehri hiç sevmemiştim. Kimseyi tanımıyordum, oteller döküntüydü ve insanlar kabaydı. Ancak Greenwich Village'da yaşamaya başlayınca, şehri kısa sürede sevmeye başladım. Hızlı tempolu ve ilginç insanlarla dolu New York, dünyanın en heyecan verici yerlerinden biriydi ve hala da öyle. Venedik, Tokyo ve Londra gibi diğer büyük dünya şehirleri gibi, New York'ta eşsiz ve ayırt edilemez bir kentsel ortam. Özellikle şehrin muhteşem mimarisi beni çok etkilemişti. Zarif kahverengi taşlı şehir evleri, etkileyici gotik ve art deko gökdelenlerle iç içe geçmişti. Şehir her yönden baş döndürücü bir yüksekliğe ulaşıyordu. Avrupa'da gördüğüm her şeyden çok farklıydı. New York'ta hafta sonları şehirde bisikletle dolaşırdım. Washington meydanı yakınlarındaki dairemden çıkıp, o zamanlar neredeyse ıssız olan ve 19. yüzyıldan kalma dökme demir binaların en önemli ve en büyük koleksiyonuna ev sahipliği yapan Soho bölgesinden güneye doğru ilerlerdim. Kuzeye doğru geri dönerdim ve Houston'ın hemen yukarısında, oldukça kirli ve bakımsız bir ofis bölgesinde, bir bina dikkatimi çekerdi. Adı Fileser'in binasıydı ve bana New York'un son yüzyılda 1970'lerin gelişen metropoline dönüşümünü simgeliyordu. Adından da anlaşılacağı gibi, binanın şekli, 87 metre yüksekliğe ulaşan keskin üçgen kesitli eski bir ütüye benziyor. 22 katlı yapı, New York'un günümüzdeki mega yapılarıyla karşılaştırıldığında kısa görünebilir, ancak 1902'de tamamlandığında Fileser'in, önemli bir mühendislik başarısıydı. Bina, George H. Fuller şirketi tarafından inşa edildi. George Fuller, ABD'de gökdelenlerin inşasında öncü olan bir mimardı. 1900 yılında, Filaishron'un ilk çelik destekleri dikilmeden çok önce, Fuller öldü ve şirketin başkanlığını damadı Harry Black devraldı. Bir süredir Broadway ve 5. caddenin kesiştiği noktadaki küçük üçgen arsaya göz dikmişti. Bu yer, hızla büyüyen işi için bir reklam görevi görecek olan şirketin yeni genel merkezi için mükemmel olacaktı. Fuller'ın ölümünden 6 ay sonra, şirket artık onun kontrolündeyken, Black Arsa'yı satın aldı. Yukarı doğru inşa etmenin temel motivasyonu kar elde etmekti. Haziran 1901'de Life dergisinde yayınlanan bir başyazıda, New York'ta Arsa'nın fiyatı binanın yüksekliğini belirler deniyordu ve arsa fiyatları çok yüksekti. Yatırımcılar ancak 10. kattan sonra arsa alımında kar elde edebileceklerdi. Sadece 9000 metrekarelik bu küçük arsa, Harryble'ye 2 milyon dolara, bugünkü değeriyle 55 milyon dolar, mal olmuştu. Sonuç olarak, Gökdelenler şehir siliyetine hakim olmaya başladıkça estetik ve ekonomi sıklıkla çatışıyordu. Birçok kişi, şehrin hayal gücünden yoksun ancak devasa canavarlar tarafından gölgede bırakılacağından endişeleniyordu. Fileser'ın, garip şekilli üçgen arsanın en iyi şekilde değerlendirilmesi için tasarlanmıştı, ancak Harry Black, binanın yumuşak, kavisli kenarları konusunda mimar Daniel Burnham ile sık sık tartışıyordu. Black, neden 93 metrekarelik değerli zemin alanının israf edildiğini soruyordu. Filayşrın kısa süre sonra kama şeklindeki arsadan yükselmeye başladı. Binlerce çelik kolon, kiriş, destek ve perçin kamyonlarla geldi ve tıpkı bir çocuğun yapım seti gibi bir araya getirildi. Sonunda, binanın uzunluğu boyunca sarkan ahşap platformların üzerinde duran inşaatçılar, pişmiş toprak kiremit kaplamayı döşediler. Haziran 1902'de tamamlandı. Filayşrın, şehirdeki diğer gökdelenlerden farklıydı. Birçok mimari eleştirmen binayı bir mühendislik harikası, ancak bir sanat eseri olarak başarısız buldu. Ancak bina hem halk hem de sanatçılar tarafından benimsendi. New York Tribune 1902'de Fileser'ın bazen yüz veya daha fazla kişiyi çektiğini ve şehirdeki diğer binalardan daha fazla resmedilip fotoğraflandığını bildirdi. Sembolik olarak modern olan Fileser'ın, nerede durduğunuza bağlı olarak şekil değiştiriyor gibi görünüyordu. 1902'de bir kış günü, fotoğrafçı Alfred Stieglitz Filation'a bakarak deklanşöre bastı ve unutulmaz bir görüntü yarattı. Madison meydanının ağaçları taze karla kaplıyken, Filation beni daha önce hiç olmadığı kadar etkiledi diye yazdı. Bana doğru devasa bir okyanus gemisinin purvası gibi hareket ediyormuş gibi görünüyordu, henüz yapım aşamasında olan yeni Amerikanın bir resmi. Phileysh'ın, Amerika Birleşik Devletleri için Parthenon'un Yunanistan için olduğu gibidir. Eşsiz şekli ve konumu, Phileysh'ını anında New York şehrinin bir simgesi haline getirdi, ancak New York'un en yüksek binası olmaktan çok uzaktı. Bunun bir nedeni, yüksekliğinin, Phileysh'ın güney kenarını çevreleyen 23. caddeden esen güçlü rüzgarlar tarafından sınırlandırılmış olmasıydı. Mimarlar, çok yüksek inşa edilirse binanın yıkılabileceğinden endişeleniyorlardı. Yerel halk, böyle bir şey olursa enkazın ne kadar uzağa düşeceği konusunda bahisler oynuyordu. Fileser'in, karşılaşabileceği maksimum rüzgar kuvvetinin dört katına dayanacak şekilde tasarlandığı için bu pek olası bir olay değildi. Bu dayanıklılığın bir kısmı, binanın tuhaf şeklinden kaynaklanıyordu. Üçgen, kendi kendini destekleyen bir yapı olduğu için en güçlü geometrik şekillerden biridir. Bir noktaya basınç uygulamak, diğer iki noktada daha büyük direnç yaratır. İlk kiracı taşındıktan kısa bir süre sonra, saatte 100 kilometre hızla esen bir fırtına şehri vurdu, ancak filasyonun içinde hiçbir titreşim hissedilmedi. Bir kiracı, masa lambasının içindeki filamanın bile sallanmadığını iddia etti. Aslında rüzgarı kontrol eden Filation'du. Binanın şekli, rüzgarı kadınların eteklerini kaldırabilecek sert aşağı yönlü akımlara yönlendiriyordu. Erkekler, nadir bir ayak bileği görüntüsü yakalama umuduyla kulenin etrafında dolanıyor, Filation 23. Caddede olduğu için polisler de bu fırsatçıları uzaklaştırmak için defolun, diye bağırıyordu. Yerel bir terzi hatta, rüzgara meydan okuyan, bir etek bile tasarlamıştı. Şapkalar kafalardan uçuyor, şemsiyeler ters dönüyordu. Ancak rüzgar daha ciddi hasarlara da yol açabiliyordu. Çevredeki sokaklarda dükkan kapıları açılıyor, vitrinler kırılıyordu. 1903 yılının Şubat ayında bir öğleden sonra, Filayşron'un ön kısmından Broadway'e doğru gitmeye çalışan 14 yaşındaki bir haberci çocuk, 5. caddenin ortasına savruldu ve geçen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Phylation'ın etrafına daha fazla göktelen yükseldikçe, keskin kama şekli rüzgarı yönlendirme özelliğini kaybetti ve şiddetli rüzgarlar azaldı. 1970'lerde Broadway boyunca bisiklet sürerken, Phylation artık o kadar heybetli görünmüyordu, yakındaki Metropolitan Life Tower'ın gölgesinde kalmıştı. Ancak bina, bölgeye insanları çekmeye devam ediyor ve şehrin eşi benzeri görülmemiş bir büyüme döneminin sürekli bir hatırlatıcısı olmaya devam ediyor. Gökdelenler, şehir merkezinde daha fazla insanı barındırmak için inşa edilir, yukarı doğru inşa etmek, arazinin daha verimli kullanılması anlamına gelir. Demir cevherinin gücü ve bolluğu, insan nüfusunun dünyanın dört bir yanına dağılmış küçük bölgelerde yoğunlaşmasının temelini oluşturur. Bu faaliyet merkezleri yeniliği teşvik eder ve böylece insan ilerlemesini destekleyerek insanlığı basit kırsal topluluklardan müreffeh kentsel toplumlara yükseltir. Gökdelenler aynı zamanda ekonomik ve siyasi gücün sembolleri olarak da inşa edildi. New York'un öncü binalarının ilk sakinlerinden bazıları, sanayi devriminin sonucu olarak ortaya çıkan Standard Oil ve U.S. Steel, Carnegie Steel Corporation ve diğer birçok büyük üreticiden oluşmuş, gibi şirketlerin yöneticileriydi. Rockefeller, Carnegie ve diğer Amerikalı zengin iş adamları için prestij hayati önem taşıyordu, bu nedenle bu binalar büyük olmalarının yanı sıra güzeldi de. Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz Kuleleri, 1971'de tamamlandıklarında dünyanın en yüksek binalarıydı. 30 yıl boyunca Amerika'nın ekonomik üstünlüğünün sembolü olarak durdular ve bu nedenle 11 Eylül 2001'deki terörist saldırılarında hedef olarak seçildiler. İkiz kuleler yıkıldı ve onlarla birlikte 200 bin ton çelik de yok oldu. Saldırıların olduğu gün, New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani şunları söyledi, yeniden inşa edeceğiz. Bundan eskisinden daha güçlü, siyasi olarak daha güçlü ve ekonomik olarak daha güçlü çıkacağız. Şehir siriyeti yeniden bütünleşecek. Sıfır noktası bölgesi, küresel ekonomik faaliyetin merkezi olarak eski haline getiriliyor, tamamlandığında, One World Trade Center Amerika'nın en yüksek gökdeleni olacak. Can Jun'un demir aslanı, 2012 yılının başında, ilk kez kırsal kesimlerden daha fazla insan şehirlerde yaşıyordu. Bu çarpıcı değişim, Asya'da en belirgin şekilde görülüyor. Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki Petronas Kuleleri, şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük ikiz kuleler olurken, Dubai'deki Burj Khalifa 830 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek gökdeleni. Demir ve çelik bunu mümkün kıldı. Çin şu anda dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi. 1980'ler ve 1990'larda Çin'i her ziyaret ettiğimde, yeni, derme çatma ve tamamen işlevsel apartman ve ofis bloklarının olağanüstü bir hızla yükseldiğini görürdüm. Bu hızlı ekonomik büyüme döneminde, estetikten ziyade pragmatiklik ön plana çıktı, sürdürülebilir ve güzel bir şehir ortamı yaratmayı düşünmeye pek vakit yoktu. Bugün, bu ilk binaların çoğu yıkıldı ve yerlerine göz kamaştırıcı gökdelenler inşa edildi. Çin şehirleri, dünyanın herhangi bir yerinden daha hızlı bir şekilde yükseliyor ve yayılıyor. Basit, zarif kavisli Şangay Dünya Finans Merkezi ve Çin Merkezi Televizyonu'nun, CTV, tuhaf bir şekilde hoş olan Pekin'deki genel merkezi, halk arasında, büyük şortlar olarak biliniyor ve 21. yüzyılın fil gibiler. Bunlar Çin'in inşa ettiği ilk demir devler değil. Pekin'in 240 kilometre güneyindeki küçük Changzhou şehrinde demir aslan duruyor. 5 metreden fazla yüksekliğe ve yaklaşık 50 ton ağırlığa sahip. Başlangıçta, aslanın bir Budist tapınağının içinde yaşadığı ve sırtında lotus çiçeği üzerinde oturan Bodhisattva Manjusri'nin bronz bir heykelinin bulunduğu düşünülüyor. Bugün ise yıpranmış ve kırık durumda. Aslanın kuyruğu 17. yüzyılın başlarında kaybolmuş ve 1803'te bir fırtına heykeli devirerek canavarın burnunu kırmıştır. Daha iyi günler görmüş olabilir, ancak bu devasa dökme demir kütle, bin yıldan fazla bir süre önce var olan olağanüstü imparatorluk Çin demir endüstrisinin kanıtı olarak varlığını sürdürüyor. Milattan sonra 953'te döküldüğünde, Çin'deki demir üretimi dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar fazlaydı. Milattan sonra 800 ile 1078 yılları arasında demir üretimi 6 kat artarak 115.000 tona ulaştı. Bu miktar 1700 yılında tüm Avrupa'nın üreteceği demir miktarına neredeyse eşitti. Çin'in büyüyen demir endüstrisi, Geç Tang ve Song hanedanlıkları döneminde ülkeyi kasıp kavuran büyük sosyal, siyasi ve ekonomik değişimlerin sadece bir yüzüydü. Çin teknolojisi tarihçisi Joseph Needham 1000 yılındaki Çin'in 1900 yılındaki Çin ile 750 yılındaki Çin'den daha çok ortak noktası vardı diye yazıyor. Bu muazzam demir üretimi ile Çin, milattan sonra 2. milenyumun başlarında küresel bir güç haline gelmesini sağlayan alet ve silahları üretti. 1700 yılına kadar Çin, dünyanın en büyük ve en verimli demir endüstrisine sahipti. Bu endüstri 19. ve 20. yüzyıllarda geriledi. Bu dönemde Çinli şair Ji Ruiki bu değişimi şöyle dile getirdi. Eski zamanların görkemli ihtişamını düşününce, günümüzün değişimleri için iç çekiyorum. Ama demir aslan hala dimdik ayakta. Salonlar ve saraylar dikenlere ve çalılara dönüşmüş durumda. Avrupa ve ABD'de sanayi devrimleri verimliliği ve büyümeyi artırıyordu, bilimsel gelişmeler, bir dizi yenilikçi ve düşük maliyetli demir ve çelik üretim tekniğine yol açmıştı. Çin artık rekabet edemez durumdaydı. 1950'lerin sonlarında Mao Zedong, büyük ileri atılım sırasında demir ve çelik endüstrisindeki düşüşü tersine çevirmeye kararlıydı. Çin'in Büyük Britanya'dan daha fazla çelik üretmesini istiyordu, ancak topladığı ve erittiği tencere ve tavalar işe yaramaz dökme demir üretiyordu. Britanya yönetimi altında Hindistan ekonomisi de durma noktasına gelmişti. Başarılı bir pamuk ve tekstil sanayi girişimcisi olan Jamsetji Tata, bu durumu tersine çevirmek için ne yapılabileceğini merak ediyordu. Zaten elde ettiği servetiyle Jamsetji, kendi vizyonunu gerçekleştirmeye karar verdi. Hindistan'ın kalkınması Tata'nın evi Jamsetji, Hindistan'da sanayinin gelişmesi için dört unsurun gerekli olduğuna inanıyordu. Birincisi, Hindistan'ın yabancı teknolojiye bağımlılığını azaltmak için teknik eğitim ve araştırmaya ihtiyaç vardı. İkincisi, hidroelektrik enerjisinin Hindistan'ın büyük su kaynaklarını kullanarak ucuz elektrik üreteceğini düşünüyordu. Üçüncüsü, zengin uluslararası elitleri Hindistan'a çekmek için büyük bir otel inşa etmeyi planladı. Son olarak ve en önemlisi, Jamsetci demiryollarının ve şehirlerin inşası için, Ağır sanayinin anası, olan çeliği üretmek istiyordu. Hindistan'ın İngiliz standartlarında çelik üretmeyi başarabileceği fikri alay konusu olmuştu. Hindistan Demiryolları Başkomiseri Sir Frederick Upcott, üretmeyi başardıkları her bir pound çelik rayı yiyeceğim demişti. Ancak bu kibirin ardında, uzun süre İngiliz yönetiminin Hindistan'daki sanayi gelişimini engellemesine neden olan rekabet korkusu yatıyordu. Büyük Britanya, Almanya ve ABD'deki hızla gelişen demir sanayilerinin gerisinde kaldığını fark edince, 1890'lara kadar Hindistan'daki demir sanayinin gelişimini desteklemeye başlamamıştı. Jamsetji, nihayet 1900 yılında Hindistan Devlet Sekreteri Lord Hamilton ile görüştüğünde hükümet desteğini kazandı. Artık 60 yaşında ve varlıklı olan Jamsetji, Hamilton'a çelik fabrikaları geliştirme çabalarının kişisel kazançtan ziyade ülkesinin kalkınması için olduğunu açıkladı. Hamilton ona tam hükümet desteği vereceğini söyledi. Jamesetçi hemen ABD'ye gitti ve burada Amerika'nın önde gelen çelik uzmanı ve Carnegie'nin ünlü Edgar Thomson çelik fabrikasının yöneticisi Julian Kennedy'den tavsiye aldı. Ardından, neredeyse 20 yıl önce başladığı bir görev olan uygun demir cevheri rezervlerini aramak için bir jeolog tuttu. 1904 yılında Jamset Tata vefat etti. Hindistan için dört büyük planından sadece tek mahal oteli tamamlanmıştı. Bu otel, bugün bile balo salonunun tavanını destekleyen 10 adet dövme demir sütunla inşa edilmişti. Vizyonunun uygulanması, oğulları Sir Dorabji ve Sir Ratanji Tata tarafından aynı kararlılıkla sürdürüldü. Üç yıl sonra, Dorabji, demir cevheri, su ve kum açısından zengin olan küçük Sakçı köyünde Tata çelik fabrikası için mükemmel bir yer buldu. Sakçı daha sonra Jamsetji'nin onuruna Cestpur olarak yeniden adlandırıldı. 1912'de Tataların fabrikası ilk çelik külçesini üreterek Hindistan'ın yeni demir sanayisinin doğuşunu işaretledi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Tata Çelik, 2500 kilometre çelik ray ihraç etti ve Dorabji, Sir Frederick Apkadun üretilen her kaliteli çelik rayı yeme sözünü yerine getirmiş olsaydı hafif bir hazımsızlık yaşayacağını söyledi. Tataların ilk çelik fabrikası, milliyetçi vizyonları olmasaydı belki de asla inşa edilemezdi. Sakçı çelik fabrikası için yatırım arayan tatalar, Hindistan'ın sanayileşmesine yardımcı olacak bir projeye yatırım yapmaları için Hintli hemşerilerine çağrıda bulundular. Bir gözlemci, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar, Bombay'daki tatı ofisleri, hevesli bir yerli yatırımcı kalabalığı tarafından kuşatıldı. Yaşlı ve genç, zengin ve fakir, erkek ve kadın ellerinden gelen küçük miktarları sunarak geldiler ve 3 haftanın sonunda inşaat gereksinimleri için gereken tüm miktar yaklaşık 8000 yerli Hintli tarafından karşılanarak sağlandı. şeklinde anlatıyor. Tata'nın tüm sanayi işletmelerinde işçilerin refahı öncelikliydi. Jamsetji ilk pamuk ve tekstil fabrikalarına nemlendiriciler, yangın söndürme sistemleri atık su arıtma ve su filtreleme sistemlerini getirdi. Ayrıca emeklilik fonları, kaza tazminatı ve eşit haklar konusunda da öncüydü. Carnegie'nin aksine, tatalar her ne pahasına olursa olsun kar peşinde koşmadılar, bir ulusun gelişimini destekleyen bir işletmenin, halkının sağlığını ve refahını da desteklemesi gerektiğine inanıyorlardı. Batı iş dünyasının kurumsal sosyal sorumluluk, aydınlanmış öz çıkar ve üçlü sonuç çizgisini tanımlamasından bir yüzyıl önce, o zaten bu noktaya ulaşmıştı. Tata, topluma yönelik düşüncenin operasyonların her yönünün ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini biliyordu. Hissedarlar, tataların ilk çelik fabrikasının bulunduğu yerde işçi konaklama yerlerinin inşasına yapılan büyük masraflardan şikayet ettiklerinde, Sir Dorabji onlara şöyle derdi, "Chestpur'da bir sıra işçi kulübesi inşa etmiyoruz, bir şehir inşa ediyoruz. 1895'te Sir Dorabji şöyle yazmıştı, diğer insanlardan daha özverili, daha cömert veya daha hayırsever olduğumuzu iddia etmiyoruz. Ancak hissedarların çıkarlarını kendi çıkarlarımız olarak, Çalışanların sağlığını ve refahını ise başarımızın sağlam temeli olarak görerek, sağlam ve dürüst iş prensipleriyle yola çıktığımızı düşünüyoruz. İş dünyası ve toplum arasındaki doğru ilişkiyi bundan daha güzel ifade eden çok az örnek vardır. Bugün bile birçok işletme tatanın izinden gidemedi. Bazıları hala Amerikalı ekonomist Milton Friedman'ın iş dünyasının tek işi iş yapmaktır mantrasını takip ediyor ve dış dünyayı görmezden gelebileceklerine inanıyor. Bunu yaparak itibarlarını, faaliyet izinlerini ve müşterilerini riske atıyorlar. Bugün, iş dünyasının denetimi her zamankinden daha yoğunlaşırken ve hükümetler işletmelerden temel faaliyetlerinin ötesinde daha fazla şey yapmalarını isterken, Tata'nın örneğine başvurmak ve bunun sadece hanedanlığı için değil, Hindistan'ın tamamı için nasıl bir başarıya dönüştüğünü gözlemlemek yerinde olacaktır. Nobel ödüllü ekonomist Amartya Sen, Tartışmaca Hintli adlı eserinde, kimlik duygumuzun ve sosyal motivasyonumuzun ekonomik davranışlarımızın belirlenmesindeki rolünü ele alıyor. Uygulanabilirlik ve makul getiri sınırları içinde, diye yazıyor, yapılması gereken önemli seçimler vardır ve bu seçimlerde kişinin vizyonu ve kimliği önem taşıyabilir. Tata ailesi için, Hindistan'ın sanayi gelişimine dair milliyetçi bir vizyon, onları iş uygulamalarında Amerikalı soyguncu baronlardan oldukça farklı davranmaya yöneltti. Carnegie gibi jamsetçi Tata da ülkesinin ihtiyaçlarını desteklemek için para bağışladı. Ratanji ve Dorabji'nin miras olarak devraldığı büyük servetle, eğitim, sağlık ve ulusal öneme sahip kurumların kurulmasına odaklanan hayır kurumları kurdular. Bugün de Tata'da büyük bir hisseye sahipler. Jamsetji Tata, Hindistan'da tıpkı Carnegie'nin ABD'de hatırlandığı gibi hatırlanıyor. Servetlerini nasıl elde ettikleri konusunda farklılık gösteriyorlar. Carnegie, işçilerine ne pahasına olursa olsun olabildiğince çok servet biriktirmeye çalıştı, Böylece topluma daha fazla katkıda bulunabilecekti, tatalar için ise kişisel servetleri ve Hindistan'ın serveti aynı şeydi. Her ikisi de demiri, bir ulusun sanayi gücünü geliştirmek, uzun ömürlü bir işletmenin temellerini atmak ve nihayetinde topluma katkıda bulunmak için kullandılar. Yaklaşımları kendi zamanlarında ve yerlerinde başarılıydı, ancak bugün hiçbiri tamamen başarılı olmazdı. Amerikan sanayi devriminin kanunsuz ilk günlerinde, bir işletmenin hayatta kalmasının ve büyümesinin tek yolu adam kayırma ve yolsuzluktu. Bugün böyle bir davranış anında ve güçlü bir kamuoyu tepkisine yol açardı, bir işletme büyüyemez veya hayatta kalamazdı. Tataların öncü ve aydınlanmış iş yaklaşımı bile günümüz iş ortamında tamamen sürdürülebilir değil. Dorabji'nin bir sıra işçi kulübesi yerine bir şehir inşa etme kararı, hissedar değerini maksimize etme temel iş ilkesine aykırı olurdu. Dorabji'nin hissedarları Hindistan halkıydı, oysa bugün hissedarlar büyük ölçüde özel kişilerdir. Mevcut iş ortamında, sosyal yatırım, işletme sürdürülebilirliğini sağlamanın hayati bir yönü olmaya devam ediyor, ancak daha fazlasına ihtiyaç var, artan eşitsizlik karşısında, hayırseverlik, bireylerin doğayı kullanmaları yoluyla elde ettikleri zenginliği yeniden dağıtmak için hayati bir mekanizma olmaya devam ediyor. Carnegie ve Tata'larda bugün için dersler buluyoruz. Karbon, her yıl, Temmuz ayının 3. Cumartesi günü, Venedik'in kurtarıcı festivali olan Festa del Redentore'nin havai fişeklerinin, aynı adı taşıyan kilisenin üzerindeki gökyüzünü aydınlatmasını izlerim. Arkadaşlarımla birlikte bir Gandıya San Marco havzasına gider ve Gündollar için ayrılmış dar bir geçit dışında tıklım tıklım dolu, şenlikli bir şekilde süslenmiş teknelerin arasında dolaşırız. Bugün bile, Gündollar şehirdeki diğer tüm araçlardan önce gelir ve saygı görür. Eski gümrük binası Dogana'nın yakınlarına yanaşırız ve etrafımızdaki durgun lagün sularında yansıyan muhteşem ışık gösterisine hayran kalırız. Festa del Redentor, 1576 ve 1577 yılları arasında Venedik'i kasıp kavuran ve büyük Rönesans ressamı Tişan'da dahil olmak üzere 51.000 Venedikli'nin hayatını alan veba salgınının sona ermesini kutlar. Aynı yılın ilerleyen aylarında, veba salgını yatıştıktan sonra, şükran göstergesi olarak Cudecca adasında en kutsal kurtarıcı kilisesi, iki Redentor) nin temel taşı atıldı. Venedik Cumhuriyeti'nin lideri olan Dogen'in kiliseye tören alayıyla yürümesi için Cudecca ile ana adı arasına mavnalardan yüzen bir köprü inşa edildi. Bu gelenek, elbette Doç olmadan, günümüze kadar devam etmektedir. Venedik, neredeyse yoktan var olmuş, bataklık ve sıtma hastalığıyla boğuşan bir çorak araziden, 13. yüzyılda Batı dünyasının en müreffeh ve tanınmış ticaret merkezi haline gelmiştir. Resim, heykel, mimari ve müziğe bu kadar katkıda bulunan başka çok az şehir vardır. Festa del Redentor, şehrin zor zamanlardaki kalıcı ruhunun bir kutlamasıdır. Roketlerin gökyüzüne doğru fırlatılıp coşkulu renk cümbüşü içinde patlamasını izliyoruz. Her elementin atomları karakteristik renklerini sergiliyor, bakır mavisi, stronsiyum kırmızısı ve sodyum sarısı. Ancak ışık gösterisi için hayati öneme sahip element karbondur. Karbon olmadan roketler asla yerden kalkamazdı. Barutun yakıtı karbondur. İlk havai fişeklerin icat edildiği antik Çin'de, karbon kaynağı baldı, bal ne kadar kuruysa, karbon içeriği de o kadar yüksek olurdu. Patlayıcı karışımın elleri ve yüzleri yaktığı, hatta evleri bile yaktığı bildirilmiştir. Daha sonra, odun kömürünün karbonlaştırılmasıyla elde edilen kömür, barutun geleneksel yakıt elementi haline geldi. Şimdi ise, yüzyıllar önce Festa del Redentore'nin ilk havai fişeklerinde olduğu gibi, bu yıllık şenlikleri ateşleyen yakıt elementi karbondur. Venedik'in büyük bir bölümünün yapısını oluşturan doku, karbonla örülmüştür. Şehirde en yaygın kullanılan taş, Cumhuriyet topraklarının bir parçası olan Istriya Yarımadası'ndan gelen bir kireç taşı türü olan kalsiyum karbonattır. Venedik'in tarihi saraylarının büyük sütunları, kemerleri ve cepheleri Istriya taşından yapılmıştır. Hem kolay işlenebilir hem de hava koşullarına dayanıklı olan bu karbonlu mineral şehre hakimdir. Karbon, Venedik'in anıtsal sanatsal ve entelektüel başarılarını kaydettiği kağıt ve mürekkebin de ayrılmaz bir parçasıdır ve Venedik'in savaş açtığı ve güçlü cumhuriyetini genişlettiği ahşap gemilere de işlemiştir. Karbon atomlarının uzun zincirler ve halkalar oluşturmak üzere kendilerine bağlanma yeteneği, karbonu en çok yönlü elementlerden biri yapar. Karbon, dünyanın büyük karmaşıklıklarını oluşturmak için diğer elementlerin üzerine kurulduğu yapıları yaratır. Karbon, yalnızca Venedik Cumhuriyetinin değil, tüm insan medeniyetlerinin ve insanların da temelidir. Karbon, vücutlarımızın inşa edildiği, onarıldığı ve yenilendiği genetik kod olan DNA'nın omurgasıdır. O, yaşamın elementidir. Ancak karbon, tek başına, çoğunlukla işe yaramaz. Barut, yakıtı yalnızca karbondan oluşsaydı patlamazdı. Çünkü karbon ancak son derece yüksek sıcaklıklarda tutuşur. Havai fişeğin patlamasını sağlamak için karbonun yanmasını hızlandıracak bir oksitleyiciye ihtiyaç vardır. Her yıl Festa del Redentor'daki havai fişekleri besleyen şey, karbon ve oksijenin karmaşık karışımıdır. Karbon atomu için bağlam neredeyse her şeydir. Saf karbonun kullanım alanları oldukça sınırlıdır. Kurşun kalemlerin yapıldığı grafit ve elmaslarda bulunur. Mücevherat ve matkap uçlarında kullanılır. Sadece bir atom kalınlığında olan saf karbon kafesi grafen, yakında birçok yüksek teknoloji endüstrisinde devrim yaratabilir. Ancak karbonun dünyada fark yaratabilmesi için büyük ölçüde diğer elementlere ihtiyacı vardır. Veba salgını, 16. yüzyılda gerilemeye başlayan Venedik Cumhuriyetinin sonunu getiren ilk darbelerden biriydi. Mayıs 1797'de, Napolyon Bonaparte'ın birlikleri lagün girişini kuşatınca Cumhuriyet sona erdi. Venedik Büyük Konseyi'nin teslim olmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Zen benzeri bir sakinlikle, dük, dük tacını, korno, çıkardı ve beyaz keten şapkasını uşağına uzatarak basitçe şöyle dedi, al, bir daha ihtiyacım olmayacak. Cumhuriyetin yıkılmasının ardından şehir, çok farklı bir ticarete yönelerek kendini yeniden yarattı, giderek daha fazla ziyaretçi için bir cazibe merkezi haline geldi. Şimdi, yaz boyunca tarihi kaldırımlar ve meydanlar, Venedik'in kültürel mirasına hayran kalmak için gelen her milletten turist de dolup taşıyor. Venedik ekonomisinin modernleşmesine rağmen, şehrin kendisi 1797'de Cumhuriyet'in yıkıldığı zamankiyle büyük ölçüde aynı görünüyor. Dört tekerlekli ulaşımın yokluğu, modernleşmenin şehri es geçtiği izlenimini veriyor. Ancak, Marco Polo havaalanına sürekli inen uçaklar veya Pont della Liberia'dan geçen arabalar ve otobüsler olmasaydı, ekonomi çökerdi. Tıpkı en kutsal kurtarıcı kilisesinin üzerinde patlayan havai fişeklerde olduğu gibi, karbon şimdi ulaşım için kullanılan hidrokarbonlar şeklinde ekonomiyi besliyor. Karbonun tüm bileşimleri arasında, hidrokarbonlar dünyayı en çok değiştirenlerdir. Hidrokarbonlar, hidrojen ve karbon elementlerinden oluşan çeşitli moleküllerdir. Genellikle, havadaki oksijenle karıştırılıp bir kıvılcım eklendiğinde ısı açığa çıkar. Yeterli oksijenle gerçekleşen bu egzotermik reaksiyon, karbondioksit ve su buharı da açığa çıkarır. Fosil yakıtlar kömür, petrol ve gaz şeklinde karbon, dünyayı şekillendirmek için bize basit ve bol enerji kaynakları sağlamıştır. Sanayi devriminden bu yana yüzyıllar boyunca görülen yaşam koşullarındaki hızlı iyileşme ve küresel nüfus artışı, bu yakıtlar olmadan gerçekleşemezdi. Karbonun öyküsünün odak noktası da bu yakıtlardır. Öncelikle, sanayi devrimi sırasında kullanımı hızla artan ve toplumları küresel ekonomik büyüme yoluna sokan kömürden bahsedeceğim. Ardından, 19. yüzyılın sonlarında kuyulardan ilk kez pompalanan ve hem çalışma hem de eğlence için ayrılan zamanı uzatan ucuz, parlak ve temiz bir aydınlatma kaynağı olarak kullanılan petrol geliyor. Ancak, petrolün dünyayı gerçekten değiştirmesi otomobille birleşmesinden kaynaklanıyor. Otomobil, insanlara istedikleri yere, istedikleri zaman gitme özgürlüğü veriyor. Bunun da ötesinde, petrol, kargo ve yolcu taşıyan ve modern toplumumuzun işleyişini sağlayan küresel kamyon, gemi ve uçak ağını besliyor. Ve son olarak, binlerce yıldır insanlığın kullanımı çok zor olduğu için atık olarak gördüğü, fosil yakıtların en uçucu olanı doğalgaz. Şimdi elektrik üretiminde güçlü bir amaç buldu ve üretildiği yerden ihtiyaç duyulan yere taşınabiliyor. Karbon hakkındaki hikayemin sonu önemli bir soruyu ele alıyor, kömür, petrol ve gaz, büyük faydalarına rağmen, muazzam tüketimimiz nedeniyle insanlık için felaket sonuçlar doğuracak maddeler mi? Hidrokarbonların dünyayı şekillendirme gücünü ilk olarak 1950'lerde, İran'daki Mescidi Süleyman petrol sahalarının yakınında yaşayan bir çocukken anlamaya başladım. Babam Anglo-İran petrol şirketinde, sonradan BP, çalışıyordu ve beni sık sık o zamanlar işe yaramaz olan doğal gazı yakan, alev bacaları, olan petrol sahalarını ziyaret etmeye götürürdü. Yoğun ısı, gürültü ve kükürtlü dumanlar çok etkileyiciydi. 10 yaşındayken, yıllar önce muhteşem bir şekilde alev alan Naft Safit 20 numaralı kuyuya götürüldüğümü hatırlıyorum. Kuyu patladı ve yüzlerce metre boru havaya saçıldı. Boru, kuyu başının etrafına düştüğü yerde kaldı. Ayrıca evimizden 80 kilometre uzakta yanan Ahvaz 6 numaralı petrol kuyusunun patlamasının turuncu parıltısını da canlı bir şekilde hatırlıyorum. Petrolün muazzam gücü beni büyülemişti. Petrol endüstrisine olan ilgim hayatımın geri kalanında da devam etti ve 1966'da BP'ye katılmama yol açtı. BP'de petrol çıkarımının teknolojik ve politik zorluklarıyla mücadele ettim. Rusya ve Kolombiya'nın istikrarsız siyasi ortamında oligarklar, uyuşturucu baronları ve gerilla savaşçılarıyla karşılaştım. Bu son derece değerli kaynağa erişim ve kontrol mücadelesinde petrolün, güçlü liderlerin açgözlülüğünü ve kötü niyetini nasıl ortaya çıkardığını gördüm. Bazen de iyiliği ortaya çıkarıyor. Kesinlikle ona sahip olan ulusları ve hatta dünyayı değiştirdi. Ancak karbonun öyküsü, petrolü endüstriyel ölçekte kullanmaya başlamamızdan binlerce yıl önce başlıyor. 1969'da Alaska'da çalışıyordum ve orada insanlığın hidrokarbonları en erken kullanımına dair düşünmeme yol açan doğal bir olaya tanık oldum. Trans-Alaska boru hattının geçtiği Brooks dağlarında ölçümler yapan bir saha araştırma ekibinin üyesiydim. Bir fırtına sırasında, yıldırımın bitümlü bir kaya çıkıntısına çarptığını ve açıkta kalan damarları kısa süreliğine ateşe verdiğini izledim. Binlerce yıl önce, ilk insanların aynı olayı görmüş ve böylece kömürün yanıcı özelliklerini öğrenmiş olmaları mümkün. Kömür. Günümüzde dünyanın en büyük kömür tüketicisi açık ara farklı Çin'dir. Burada dikkat çekici bir süreklilik söz konusudur. Çünkü kömürün bilinen en eski kullanımı, M.Ö. 4000 civarına, Çin'in kuzeydoğusundaki Shenyang bölgesine dayanmaktadır. Yerde dağınık halde bulunan, jet veya limit olarak bilinen yumuşak, siyah kaya parçaları, ilk insanlar tarafından boncuk ve kulak delmek için kullanılan süs eşyaları gibi dekoratif nesnelere dönüştürülmüştür. İşlenmesi ve parlatılması kolay olan jet, süs eşyaları yapmak için mükemmeldi. Kendine özgü, yüksek kaliteli görünümü nedeniyle bugün hala mücevherlerde kullanılmaktadır. Jet siyahı, terimi de aslında bu kayadan gelmektedir. Kömür, hidrokarbonların en ağır formudur. Hidrojenin karbona oranı petrol veya gaza göre daha düşüktür. Bu nedenle yakılması daha zordur ve yakıldığında bu hidrokarbonlara göre daha fazla karbondioksit üretir. Kömür farklı formlarda bulunur, ne kadar çok hidrojen içeriyorsa, tutuşturulması o kadar kolaydır. Çin'in ilk sakinleri muhtemelen kömürün yıldırım veya şömineden çıkan kıvılcımlarla tutuştuğunu görmüş ve daha sonra onu ısı ve ışık kaynağı olarak kullanabileceklerini fark etmişlerdir. önce 200 civarında başlayan Han Hanedanlığı dönemine gelindiğinde, kömür hem evsel hem de endüstriyel amaçlarla büyük ölçekte kullanılıyordu. İnsanlığın kömürü ilk kez Çin'de kullanması şaşırtıcı değil. Her eyalette küçük yataklar bulunurken, dünyanın en büyük kömür yatağı kuzeyde, Şansi eyaleti merkezli olarak yer almaktadır. 11. yüzyılda geleneksel ve en kolay ulaşılabilir yakıt olan kereste kıtlaşınca, özellikle Çin'deki büyüyen demir sanayilerinde kömür kullanımı önemli ölçüde arttı. Tarihin tam bu noktasında Çin, dünyanın inovasyon merkezi haline geldi. Barut, pusula, kağıt ve matbaa gibi dört büyük icatı icat etti. Bunların batıya ulaşması yüzyıllar sürdü. Hidrokarbonların doğasında bulunan enerjiyi kullanarak Çin, dünyanın önde gelen gücü olarak kendini kanıtladı. O dönemde Çin, bir sanayi devriminin eşiğinde gibi görünüyordu, ancak yenilik patlamasının hemen ardından kömür tüketimi yavaşladı ve batıya kıyasla gelişimi sekteye uğradı. Bu durum, son bin yılın son yüzyıllarında Batı ve Doğu'nun güç ve zenginliği arasındaki artan ayrışmayı ifade eden büyük ayrışmaya yol açtı. Bu neden oldu, sadece coğrafya ve jeoloji farklılıklarından mı kaynaklanıyordu, yoksa farklılıklar kültürel miydi, Çin bireyden ziyade gruba mı önem veriyordu? Joseph Needham, büyük eseri Çin'de bilim ve medeniyette bu soruyu yanıtlamaya çalıştı. Ben bunun en azından kısmen enerjiye erişimle ilgili olduğunu ve bunun günümüz içinde bir ders içerdiğini düşünüyorum. Cevap ne olursa olsun, Needham şöyle yazıyor, 1900 yılına gelindiğinde Çin yarıştan çekilmişti ve batı sanayisi dünyaya hakim olmuştu. Bu sırada, Çin'in başlıca rakiplerinden biri olan Büyük Britanya, dünyanın ilk sanayi devrimini beslemek için kendi bol kömür kaynaklarını kullanıyordu. Maltıs tuzağından, kaçış. 1798'de yazan Thomas Maltıs, tarih boyunca ve farklı kültürlerde yaşam standartlarının yükselmediğini gözlemlemiştir. İnsanlık sürekli olarak temel geçim sınırında yaşamıştır. Tarım toplumları gıda üretimini artırmak için yeni teknolojiler geliştirmiş olsa da, bu sadece nüfus artışına ve temel geçim düzeyine geri dönüşe yol açmıştır. Ekonomik kaynaklar hiçbir zaman nüfus artışını geçememiştir. İnsanlık bir, Maltıs tuzağında sıkışıp kalmıştır. Ancak Maltıs yazarken, çevresindeki Büyük Britanya'da büyük değişiklikler şekillenmeye başlamıştı. Bu değişiklikler yakında onun teorisini çürütecekti. 1750 ile 1850 yılları arasında Büyük Britanya'nın sanayi üretimi 7 kat artarken, nüfus 3 kattan daha az arttı. Yaşam standartları ise sürekli yükseldi. Bunun neden önce Büyük Britanya'da gerçekleştiğine dair basit bir cevap yok. Ancak tıpkı Çin'in batıya göre gerilemesinin durgunlaşan kömür endüstrisiyle bağlantılı olması gibi, Büyük Britanya'nın sanayi yükselişi de özünde bol kömür rezervlerinin kullanılmasına bağlıydı. 1700 ile 1830 yılları arasında kömür üretimi 10 kattan fazla arttı. Buhar motorları, insan ağırlığına eşit miktarda kömürün, aynı insanın 100 gün çalışmasına eş değer enerji üretebilmesi nedeniyle, insan emeğinin yerini aldı. Kömür, buhar üretmek için yakıt olmanın çok ötesinde, demir ve çelik üretiminde de hayati öneme sahiptir. Fırınlarda cevheri eritmek için kullanılır ve safsızlıkları gidermek için erimiş cevhere kok kömürü şeklinde eklenir. Demir çubuklarla inşa edilen ve kömür ateşleriyle çalışan fabrikalar ve değirmenler, ülke genelinde şaşırtıcı bir hızla ortaya çıktı. İngiltere'nin kuzeyindeki küçük Manchester kasabası, hızla Büyük Britanya sanayi devriminin sembolü haline geldi ve İngiliz kırsalında kilometrelerce uzandı. Şehrin pamuk fabrikalarının yükselen bacalarından yükselen kömür dumanı, ziyaretçileri uzaktan karşılıyordu. 1835'te ziyaret eden Fransız tarihçi ve siyasi düşünür Alexis de Tocqueville, durumun ikircikliliğini şöyle özetledi, bu kirli kanalizasyondan, tüm dünyayı gübrelemek için insan endüstrisinin en büyük akıntısı akıyor. Bu pis lağımdan saf altın akıyor. Güneyde, Londra, ticari ve siyasi dünyanın merkezi olarak ortaya çıktı ve ekonomi eşi görülmemiş bir hızla büyüdü. Büyük Britanya, çiftçilerden oluşan bir ulustan, imalatçı ve fabrika işçilerinden oluşan bir ulusa dönüştü. İnsanlar, kömürle çalışan değirmenlerde ve fabrikalarda çalışmak için kırsal kesimden şehirlere akın etti. Hızla büyüyen şehirlere gelenlerin çoğu için yaşam koşulları kötüydü. Bütün aileler tek, sefil odalara tıkıştırılmıştı ve ölüm ve hastalık oranları kırsal kesime göre çok daha yüksekti. Bu durum, Alman filozof, Sosyal bilimci ve sanayici Frederick Engelsi, işçilerin sanayi devriminden kazandıklarından daha çok zarar gördüklerini gözlemlemeye yöneltti. Kentleşme devam etti ve 1851'de şehirlerde yaşayan insan sayısı, şehir dışında yaşayan insan sayısından fazlaydı, bu dönüm noktasına ancak 2012'de Çin ulaştı. Büyük Britanya'da kömür üretimi dünyanın geri kalanına göre birçok kat arttı, ancak hızla büyüyen imalat sektörü ve hızla artan nüfus, madencilik endüstrisi üzerinde büyük baskı oluşturdu. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde, alçak ve kolay erişilebilir kömür yataklarının çoğu zaten işletilmişti. Arzı artırmak için madencilerin daha derine inmesi gerekiyordu. Talebi karşılamak ve bundan kar elde etmek için yapılan aceleci üretimde binlerce insan hayatını kaybetti. Kömür damarlarında gizlenmiş ölümcül gazlar madencileri boğuyor veya maden kuyularında patlamalara yol açıyordu. Bazıları 8 yaşında olan çocuklar, soğuk, karanlık ve nemli maden tünellerinde saatlerce oturarak, hava akışını sağlamak için periyodik olarak bir havalandırma kapağını açarak tuzakçı olarak çalıştırılıyordu. Ayrıca, yetişkinlerin geçemeyeceği kadar dar kuyulardan kömür taşımak için kullanılarak daha da kötü muameleye maruz kalıyorlardı. Çalışma koşulları korkunçtu. Zamanla, düzenlemeler kötü çalışma koşullarını iyileştirmeye başladı. 1842'de, kadınların ve 10 yaşın altındaki çocukların yer altında çalışmasını yasaklayan yasalar yürürlüğe girdi. Daha fazla yasa ve uygulama organı madencilik güvenliğini artırdı. Teknolojideki gelişmeler de aynı derecede önemliydi, kömürle çalışan buhar motoru, Su basmış madenlerden suyun tahliye edilmesini ve kömürün mekanik olarak yüzeye taşınmasını sağlarken 1815'te Davy lambasının icadı maden kuyularında patlayıcı gazların tutuşmasını önledi. Kömürle çalışan fabrikaların bacalarından çıkan yoğun siyah dumanı temizlemek çok daha uzun sürüyordu. Kömür, verimsiz yanması ve yüksek miktarda kurum ve zararlı kirletici madde Özellikle de karbondioksit üretmesi nedeniyle fosil yakıtların en kirletici olanıdır. 1950'lerin sonlarında Cambridge'deki çocukluğumda kömürün varlığı hissediliyordu. Rüzgar doğru yönden estiğinde, Chesterton Road'daki evimizin açık pencerelerinden yakındaki şehir gaz fabrikasından kükürt ve amonyak kokusu içeri doluyordu. 1950'lerde Kuzey Denizi'nde henüz büyük miktarda temiz doğal gaz rezervi keşfedilmemişti ve evler hala yemek pişirmek ve ısınmak için kömürden üretilen şehir gazına bağımlıydı. Günümüzün sanayileşen ülkelerinde hava kirliliği hala büyük bir çevre ve sağlık sorunudur. Bunun en iyi örneği, şu anda dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Çin'de görülmektedir. Bir zamanlar durgun olan kömür kullanımı, son 30 yılda görülen ani ekonomik büyümeyi körükleyerek, benzeri görülmemiş bir hızla artmaktadır. Büyük ayrışma hızla kapanıyor, ancak Çin batıya yetişirken tarihin tekerrür ettiğini görüyor. Çin'in ikilemi, BP adına ilk kez 1979'da, Deng Xiaoping'in uluslararası ticarete kapıları açmasından kısa bir süre sonra Pekin'i ziyaret ettim. Mao Zedong'un ölümünden ve 1976 sonbaharında kötü şöhretli dörtlü çetenin tutuklanmasından sonra denk iktidara geldi ve Çin'de bir dizi büyük ekonomik reform başlattı ve ülkeyi piyasa ekonomisine doğru yönlendirdi. Bu reformları takip eden 7 yılda, yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 250 milyondan 125 milyona yarı yarıya düştü. O zamandan beri ülkeyi her ziyaret ettiğimde, şehirdeki insanların yaşam koşullarının iyileştiğini gördüm. Yemekler daha iyi hale geliyor ve insanlar daha da şişmanlıyor. Pekin'in siriyetindeki değişim daha da çarpıcı. Gökdelenler aynı tasarımla üçer üçer inşa ediliyor, şehirdeki büyüme hızı muazzam, pragmatik ve amansız. Hidrokarbonlarla beslenen Çin'in hızla büyüyen ekonomisi, bir zamanlar yoksulluk içinde yaşayan ülkeyi birkaç on yıl içinde dünya ekonomik süper gücü statüsüne taşıdı. Bu dönüşümde kömür baskın güçtür, Çin'in elektriğinin yaklaşık yüzde seksenini üretir ve Çin'in toplam enerji talebinin yüzde yetmişini karşılar. 2010 yılında Çin, dünyadaki diğer tüm ülkelerin toplamı kadar kömür kullandı. Ancak, Büyük Britanya'daki sanayi devriminde olduğu gibi, Çin'in muazzam kömür kullanımı hem sağlık hem de çevre açısından sonuçlar doğurmaktadır. Ekim 2003'te Pekin'deki yaz sarayına yaptığım ziyaretteki keskin, sarı havayı hala hatırlıyorum. Çin'in başkentine o zamanlar BP Çin'in başkanı olan Geri Dirks ile görüşmek için gelmiştim. Merkezi iş bölgesinin kaosundan bir mola vererek, Görüşmelerimize devam etmek için şehrin birçok güzel imparatorluk bahçesinden biri olan Yaz Sarayı'na gittik. Sarayın Kunming Gölü'nü küçük bir merkez adaya bağlayan 17 kemerli köprü boyunca yürürken, Petroçayna'daki hisselerimizi satıp satmamayı tartışıyorduk ve sonunda sattık. Köprünün yarısında, kıyı şeridinin hiçbiri görünmüyordu. Yoğun sis görüş mesafemizi sadece birkaç metreye indirmişti ve bu da toplantımız için hoş bir mahremiyet duygusu yaratmıştı. Çoğu yüz maskesi takan diğer ziyaretçiler, bir anda ortaya çıkıp diğer taraftaki sisin içinde aynı hızla kayboluyorlardı. Kış ve ilkbahar aylarında, belirli atmosferik koşullar kirliliği şehir içinde hapsederek neredeyse dayanılmaz seviyelere ulaşmasına neden olur. O zaman şehrin zehirli emisyonlarının gerçek boyutu, kükürt ve azot oksitler, kurum ve diğer partikül maddelerin boğucu bir karışımı ortaya çıkar. Bu kirliliğin en büyük sorumlusu ise kömürdür. Kunming gölü çevresinde yürürken, etrafımızdaki hava nedeniyle boğazım tahriş oldu ve iltihaplandı. Bu kirliliği solumak sağlık açısından ciddi sonuçlar doğuruyor. Görünmez kurum parçacıkları solunum sisteminde birikerek akciğer hastalıkları riskini artırıyor. Çin'de her yıl 350 binden fazla insanın bu nedenle öldüğü tahmin ediliyor. Çin'de kömür madenciliği yapanlar için sağlık riskleri daha da büyük. Kara akciğer hastalığı yüz binlerce Çinli madenciyi etkiliyor. Maden çökmeleri ve patlamaları yaygın. 2005 yılında Lyoning'deki Sançıya madeninde meydana gelen tek bir gaz patlamasında 200'den fazla insan hayatını kaybetti. 2009 yılında Çin'de 2500'den fazla kömür madenciliği kaynaklı ölüm bildirildi ve önceki 10 yılda, çıkarılan kömürün tonu başına ölüm sayısı, ortalama olarak ABD'dekinden 88 kat daha yüksekti. Çevreye verilen zarar da oldukça ciddi kömür madenciliğinde açığa çıkan arsenik ve cıva gibi toksinler yakındaki nehirlere karışıyor. Kükürt emisyonlarından kaynaklanan ve şu anda kara kütlesinin neredeyse üçte birini etkileyen asit yağmuru, hem ekinlere hem de doğal ekosistemlere zarar veriyor. Belki de en ölümcül kirletici, renksiz ve kokusuz olan karbondioksittir, insan kaynaklı iklim değişikliğinin başlıca sorumlusudur. Tüm fosil yakıtlar arasında kömür, ürettiği enerji birimi başına en fazla miktarda karbondioksit üretir. Çin'in kişi başına karbondioksit üretimi ABD'nin üçte birinden daha azdır. Ancak Çin'in geniş ve hızla büyüyen nüfusu onu dünyanın en büyük karbondioksit üreticisi yapmaktadır. Çin'in kömür kullanımı, son 30 yılda eşi benzeri görülmemiş bir büyüme ve yoksullukta azalmaya yol açtı. Ve Çin büyümeye devam ettikçe, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacak. 2035 yılına kadar Çin'in, Avrupa ve ABD'nin toplam enerji tüketimine neredeyse eşit miktarda enerji tüketmesi bekleniyor. Kömür, ucuz ve bol olması nedeniyle bu büyümeyi karşılamak için en uygun yakıt seçeneğidir. Sadece kanıtlanmış rezervlerinin bile mevcut tüketim oranlarında 70 yıldan fazla süre yeteceği tahmin ediliyor. İşte Çin'in ikilemi burada yatıyor, hızlı ekonomik büyümesini ve yoksulluktaki azalmayı nasıl sürdürülebilir bir şekilde sürdürebilir? Karşılaşılan zorluğun boyutu emsalsiz, Çin, dünya nüfusunun beşte birine ev sahipliği yapıyor ve 2010 yılında enerji kullanımı ABD'ninkini aştı. Çin Çevre Bakanı Zhou Shenggayan, 2011 yılında şu uyarıda bulundu, Çin'in binlerce yıllık medeniyetinde, İnsanlık ile doğa arasındaki çatışma bugün olduğu kadar ciddi hiç olmamıştı. Değişen Çin, son yıllarda kirlilik Çin'de siyasi bir konu haline geldi. Kirletici sanayilere karşı iç protestolar daha sık hale gelirken, Çin çevre düzenlemelerini uygulamaya koymak için artan uluslararası baskıyla karşı karşıya kalıyor. 2008 olimpiyatları, Çin'in sorumlu bir küresel paydaş olarak görülmek istediğini açıkça ortaya koydu. Oyunlardan aylar önce, Pekin yakınlarındaki birçok sanayi tesisi, kirlenmiş gökyüzünü temizlemek amacıyla kapatıldı. Ancak Çin'in eli kolu bağlı değil, sosyal ve ekonomik büyümesinin sürdürülebilir olması için temiz enerji üretiminin gerekli olduğunu biliyor. Hava kirliliği gıda üretimini ve temiz suya erişimi etkiliyor. Kaynakların ve doğal çevrenin bozulması zaten kalkınmanın önündeki engellerden biri. İklim değişikliğinin sonuçları ise daha da ciddi olacaktır. Çin artık kirliliğe karşı harekete geçmenin kendi çıkarına olduğunu anlıyor. Ve harekete geçiliyor. Çin'in madencilik faaliyetleri tehlikeli olmaya devam etse de iyileşiyor. Sanayi bacalarından çıkan dumanlar yavaş yavaş temizleniyor. 1995 ile 2004 yılları arasında, G.S.Y.I.H.'nin her birimi başına yayılan hava kirliliği yaklaşık %40 oranında azaldı. Pekin ve Şangay'da ısıtma ve pişirme amaçlı kömür kullanımı artık yasaklandı ve ülke genelinde ortalama partikül madde seviyeleri düşüyor. Çin, 2011 5 yıllık planında, büyüme maksimizasyonundan büyüme ile sosyal uyum ve çevresel sürdürülebilirliği dengelemeye yönelik bir hedef belirledi. O dönemdeki Başbakan Wen Jiabao, ekonomik kalkınma modelini, yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmekten bahsetti. İlk kez, yerel yetkililerin performansı sadece ekonomik çıktıya göre değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal performansa göre de değerlendirilebilir hale geldi. Kömür, tıpkı 300 yıl önce Büyük Britanya'da olduğu gibi Çin'de de inanılmaz değişimlere yol açtı, ancak Çin, sürdürülemez bir şekilde kirliliğe neden olan ekonomik büyümenin 30 yılı aşkın bir süresinin ardından, Karbon kullanımının faydalı ve zararlı sonuçları arasındaki bu ilişkiyi yönetmeye ancak şimdi başlıyor. Ya, Henry Ford, küçük yaşlardan itibaren karbon yakıtlarının gücünü anlamıştı. Genç bir çocukken, okulunun çitinin yanına bir buhar türbini inşa etmişti. Türbin patlayarak çiti alev aldı ve çocuğun dudağını kesti. Defterine, bir parça Robert Bileğin karnına isabet etti ve onu bayılttı diye yazmıştı. Mekanik konusunda belirgin bir yeteneğe sahip, sürekli bir şeylerle uğraşan Ford'un buhar türbini, çocukluk icatlarından sadece biriydi. Büyüdüğü çiftlikte, kırsal yaşamın zorluklarını hafifletmenin yeni yollarını sürekli arıyordu. Daha sonra şöyle hatırladı, çiftlikte çok fazla iş vardı. Çok gençken bile birçok şeyin daha iyi bir şekilde yapılabileceğinden şüpheleniyordum. Bunun nasıl yapılabileceğinin farkına varması, 12 yaşındayken babasıyla birlikte at arabasıyla Detroit'e giderken oldu. Önlerinde, kömürle çalışan bir buhar motoruyla çok yavaş çekilen bir araba gördü. Bu sahne onda kalıcı bir izlenim bıraktı. 47 yıl sonra o motoru sanki dün görmüş gibi hatırladı. Araba, Forta kömürün insan kas gücünü ve hareket kabiliyetini nasıl artırabileceğini gösterdi. Ford'un petrolün motor yakıtı olarak potansiyelini fark etmesi ise neredeyse 20 yıl daha sürecekti. 1893 Noel arifesinde, deneysel motorunu, karısı Clara'nın ertesi gün için akşam yemeği hazırladığı evinin mutfağına getirdi. İlkel icadının kendi ateşleme sistemi yoktu, bu yüzden mutfağın elektrik kaynağını kullanarak bir kıvılcım yaratmak istedi. Clara'ya motora yavaşça yağ doldurmasını söylerken, Kendisi de volanı çevirerek hidrokarbon ve hava karışımını motor silindirine çekti. Bir kıvılcım yarattı, alevler belirdi, lavabo sallandı ve ardından motor dönmeye başladı. Bu olay, onda benzinli motora ve otomobildeki uygulamasına ömür boyu sürecek bir ilgi uyandırdı. Günümüzde, otomobilin bize sağladığı özgürlüğü doğal karşılıyoruz, birkaç kilometre yolculuk yapmanın eskiden ne kadar çaba gerektirdiğini unutuyoruz. 19. yüzyıl, yük atlarının engebeli patikalarda ve derme çatma yollarda mücadele ettiği, uzun mevsimler boyunca her ailenin neredeyse çiftliğe bağlı olduğu ve izolasyonun erkekleri ve kadınları örümcek ağlarıyla sardığı bir dünyaydı. O yüzyılın sonunda otomobil geliştirildiğinde, demiryolları Amerika'nın büyük kasaba ve şehirleri arasında bağlantılar kurmuştu. Mallar ve insanlar her zamankinden daha uzağa ve daha hızlı hareket edebiliyordu. Bununla birlikte, nüfusun büyük çoğunluğunun hala yaşadığı kırsal kesimin geniş alanları, ABD'nin muazzam sanayi büyümesinin merkezlerinden kopuk kalmaya devam etti. Otomobil, bu, mesafe savaşını fethetmenin yeni aracı haline geldi. Ve sadece kömürden daha fazla karbon-hidrojen bağına sahip ve dolayısıyla daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan petrol, otomobili çalıştırmak için gereken gücü üretebilirdi. İlk modeller zenginler için oyuncaklardı, el yapımı ve çok pahalıydı, ancak Ford sıradan insanların, çiftçilerin ve tamircilerin de araba kullanmasını istiyordu. Seri üretimde öncülük ederek, otomobilleri o kadar büyük miktarlarda üretti ki, ölçek ekonomileri sayesinde çok daha geniş bir pazara uygun fiyatlı hale getirebildi. İlk olarak 1908'de üretilen Model T, bu planın doruk noktasıydı, Amerikan halkının artan tüketici beklentilerini karşılamak için hafif ve güvenilir, ancak nihayetinde çok ucuz bir araba. 15 milyon Model T üretildi ve 1920'de ABD'deki tüm otomobillerin neredeyse yarısını oluşturuyordu. Yeni iş fırsatları, daha iyi eğitim ve sağlık hizmetleri artık araba sahibi olan herkesin kullanımına sunulmuştu. Şehirler büyüdükçe, otoyolların ve banyoların oluşumuyla araba etrafında şekillendi. Pratik bir araç olmanın ötesinde, araba hızla gelişmekte olan tüketim toplumunda bir statü sembolü haline geldi. Ve özgürlük ve refahın sembolü olarak, Amerikan rüyasının vazgeçilmez bir parçası oldu. Bugün Amerikan rüyası küresel bir boyut kazandı. Çin şehirlerinde, bir zamanlar aşılmaz olan bisiklet akıntıları yerini arabalara bıraktı ve geniş caddeler, sürekli artan araç yoğunluğuyla başa çıkmakta zorlanıyor. Şehir yönetimi 2011'de kısıtlamalar getirmeden önce, sadece Pekin'de her gün yaklaşık bin araba ve kamyon trafiğe ekleniyordu. Bu küresel büyüme, 20. yüzyıl boyunca petrol talebinde keskin bir artışa yol açtı. Ancak otomobilin icadından çok önce, petrol çoğunlukla çok daha basit amaçlar için kullanılıyordu, aydınlatma ve yağlama. Madeni yağ, kayalardan akan, kara sıvı olarak tanımlanan petrol, ilk olarak 16. yüzyılda Giorcius Agricola tarafından belgelenmiştir. Madencilik ve metalurji üzerine çığır açan eseri de Re Metallica'da, kaynaklarda, Derelerde ve nehirlerde yüzen sıvı bitümün kovalarla veya daha küçük miktarlarda bulunduğunda kas kanatları, keten şeritleri ve kamış parçalarıyla nasıl toplanabileceğini anlatır. Dere Metallica'daki bir gravürde, bir adamın sabırla topladığı petrolü bir kovaya doldurduğu gösterilmektedir. Agricola'nın zamanında petrol, demir, altın ve gümüşün çıkarıldığı metal cevherlerine göre çok daha düşük kalitede kabul ediliyordu. Petrole olan talep azdı, ancak bu durum 19. Yüzyılın ortalarında değişmeye başladı. Sanayi devrimi, parlak ve temiz bir yapay ışık kaynağı isteyen, giderek büyüyen ve zenginleşen bir nüfus yarattı. O zamanlar ham petrol olarak bilinen, kaya petrolü, tam da buydu, ancak az miktarda bulunuyordu ve bu nedenle pahalıydı. Kar potansiyelini gören petrol arayıcıları, bu petrolün yeni ve daha büyük kaynaklarını aramaya başladılar. Ağustos 1859'da, Albay olarak bilinen Edwin L. Drake, Pensilvanya'daki bir çiftlikte yüzeyin 20 metre altında petrol buldu. Kuyuya basit bir el pompası takarak, yerden kolayca petrol pompalayarak izleyenleri hayrete düşürdü. Bu buluş, petrol üretimini neredeyse sıfırdan sadece 3 yıl sonra yılda 3 milyon varile çıkaran o yıl akın etmeye yol açtı. Bugün küresel petrol üretimi yılda 30 milyar varil seviyesinde olup, sadece 150 yılda 10 bin kat artış göstermiştir. Bu miktarda petrol bulmak, geçmişte olduğu gibi günümüzde de olağanüstü bir zorluk olmaya devam ediyor. Arama yapanların, nerede sondaj yapacaklarına ve petrol bulunursa nasıl çıkaracaklarına karar vermeleri gerekiyor. Bunu yaparken yatırımlarının karşılığını almalı, ev sahibi hükümetin isteklerini ve etkilenen toplulukların ihtiyaçlarını karşılamalılar. Tüm bunlar ayrıca güvenli bir şekilde, doğal çevreye zarar vermeden ve olağanüstü bir teknoloji kullanılarak yapılmalıdır. Rastgele petrol kuyuları açmak pek bir işe yaramaz. Bu, samanlıkta iğne aramak gibi olurdu. Kaşifleri kazanma olasılığı daha yüksek alanlara yönlendiren ipuçları her zaman vardır. Bir petrol sahasının belirli temel özellikleri vardır. Birincisi, petrol için bir kaynak olması gerekir. Bu kaynak, milyonlarca yıl önce bırakılmış, doğru basınç ve sıcaklığa maruz kalarak petrol oluşturmuş bitki ve hayvan kalıntılarıdır. Trinidad'ın merkezindeki ormanların üzerinden uçarken, tam da bu tür bir kaynaktan fışkıran simsiyah petrol gölleri gördüm. Kaliforniya'daki La Brea katran çukurları da benzer şekilde oluşmuştur. Her ikisi de diğer petrol sahalarının varlığına dair ipuçlarıydı. İkincisi, petrolün kaynaktan onu hapsedebilecek üstteki bir yapıya ulaşması gerekir. Bu genellikle kubbe benzeri bir şekle, antiklin, sahiptir ve bazen yüzeyde kendini gösterir. Antiklinler, çocukluğumun geçtiği İran'ın Zagros dağ eteklerinde havadan görülebilir. Bunlar dünyanın en büyük petrol yataklarından bazılarının bulunduğu yerlerdir. Üçüncüsü, kapanın geçirimsiz bir kaya ile kapatılması gerekir. Eğer bu kapatıcılık bozulursa, petrol dışarı sızar. Alaska'da açılan ve başarısızlıkla sonuçlanan, kuru kuyu, en ünlü ve en pahalı kuyulardan biri olan mukluk kuyusu, BP'nin araştırmacıları tarafından yıllarca kesin bir başarı olacağına inandırılmıştı. Ancak kapatıcılık bozulduğu ve petrol sızdığı için başarısız oldu. Son olarak, yapının, gözeneklerinde petrolü tutabilen, gözeneklilik olarak adlandırılan, ve akmasına izin veren tortul bir kaya ile doldurulması gerekir. Kayanın petrolün akmasına izin verme kolaylığına geçirgenlik denir. Tüm bunlar bir araya gelirse, bir petrol rezervarı oluşur. Bu özelliklerin bazıları, bir yerin jeolojisinin nasıl oluştuğunu analiz ederek belirlenebilir. Örneğin, eski nehir deltaları genellikle iyi gözenekli ve geçirgen kuma sahiptir. Modern zamanlarda uzaktan algılama, birçok kaya katmanının altında, kilometrelerce derinlikteki petrol rezervuarını görmek için kullanılır. En önemli teknik, basınç dalgalarının derin kaya katmanlarından yansıtılması için kullanılan sismik araştırmadır. Bu sismik dalgaların iletilme ve alınma şekli çok dikkatli bir tasarım gerektirir. Toplanan verileri analiz etmek için karmaşık algoritmalar ve devasa bilgisayar gücü gereklidir. Çok az sinyal ve çok fazla gürültü olduğundan, bilgisayar analizi kritik öneme sahiptir. En iyi koşullarda, yapının şekli belirlenebilir, sızdırmazlık görülebilir, rezervuardaki kaya karakterize edilebilir ve hatta kayalardaki petrol belirli bir imza verebilir. Daha normal koşullarda, bunların bazıları ancak hepsi değil, belirlenebilir. Rezervuarın kalın bir tuz tabakasıyla örtülü olması durumunda, örneğin Brezilya, Angola ve ABD Meksika körfezi açıklarında olduğu gibi, tüm bunlar çok daha zordur. Titreşim dalgaları tuz tabakasında o kadar hızlı ilerler ki, bu tabaka alttaki jeolojik oluşumları gizler. Sismik dalgaların tortudan tuza geçerken hızlarındaki ani değişim, dalgaların kırılmasına ve yansımasına neden olarak tuz tabakasının bir ayna gibi davranmasına yol açar. Bilgisayar algoritmaları ancak son zamanlarda bu sinyallerin ayrıştırılmasına ve tuz altı rezervuarlarının belirli bir doğruluk derecesiyle görülmesine olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Petrolün geliştirilmesi bütün bunlar bittikten sonra, petrol olup olmadığını görmek için bir kuyu açılması gerekir. Bazen başarı sağlanır, ancak çoğu zaman sağlanamaz. Son yıllarda uzaktan algılama teknolojileri başarısızlık olasılığını azalttı, ancak başarı asla garanti değildir. Mukluk bunun sürekli ve güçlü bir hatırlatıcısıdır. Petrol bulunduktan sonra, sahanın yatırımcıya getiri sağlayacak ve genellikle hükümet olan yer altı haklarının sahibine kira geliri getirecek şekilde geliştirilmesi gerekir. Ancak geliştirilmesi kolay olan petrol sahalarının çoğu şu anda üretimde. Geliştirilebilecek alanlar sürekli değişiyor. 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında şirketler, karadaki petrol sahalarını geliştirmekten, Venezuela, Venezuela. Texas ve Louisiana'daki göllerde kuyu açmaya yönelmeye başladılar. Denize açılmak daha zordu çünkü su daha derindi, rüzgarlar daha güçlüydü ve dalgalar daha büyüktü. Şimdiye kadar gördüğüm en olağanüstü açık deniz gelişimi, Azerbaycan'ın Bakü açıklarındaki Hazar denizinde gerçekleşti. Yerel gemi kaptanları tarafından petrol sızıntıları rapor edilmişti ve daha uzakta, kayalık çıkıntılar siyah, yağlı bir tabakayla kaplıydı. 1947'de petrole kaplı Hazar Denizi kayalıklarına ilk derme çatma sondaj platformu kuruldu. Daha sonra derme çatma ahşap köprülerle birbirine bağlanan daha birçok platform inşa edildi. Yapay adalar inşa etmek için anakaradan büyük kayalar getirildi. 1955 yılına gelindiğinde kazıklar üzerine kurulmuş kasaba petrol kayalıkları olarak anılmaya başlanmış ve Azerbaycan'ın en büyük petrol üreticisi haline gelerek yılda 14 milyondan fazla varil petrol ihraç ediyordu. Beş katlı apartman blokları, dükkanlar ve oteller, orada çalışan artan sayıda erkeği barındırmak ve geçindirmek için suların içinden yükseldi. Ancak Hazar Denizi'nin zengin petrol rezervlerinin geri kalanı, petrol kayalıklarının doğusunda, daha derin sularda bulunuyordu. Bazen yüzeyin 6 kilometre altında bulunan bu sahalara ulaşmak, denizin kenarlarında kazıklar üzerine kurulmuş platformlardan daha fazlasını gerektirecekti. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından, BP'nin Hazar Denizi'nin daha derin kısımlarını keşfetmek için görüşmelere başladığı 1990 yılında Bakü'yü ve petrol kayalıklarını ilk kez ziyaret ettim. Şehrin durumu şok ediciydi, kötü uygulamalar yaygındı ve her şey sızdırıyordu. Barlarda oturan tipler, yıldız savaşlarından bir sahneden alınmış gibiydi. Demir perdenin ardında sıkışıp kalan petrol kayalıklarında teknoloji geriye gitmişti ve Hazar Denizi'nin en derin rezervlerine erişme umudu da yok olmuştu. Ancak tüm umutlar kaybolmamıştı. Yeni Milenyum'un ilk birkaç yılında, Batı'dan ithal edilen teknoloji, devasa çıra Azeri Güneşli Kompleksini geliştirmek için kullanıldı. Gittikçe daha derin sularda petrol sahaları geliştirmek, teknolojiye muazzam bir yatırım gerektiriyordu. Bunun bir örneği, önceki bölümde demir başlığı altında ilk kez karşılaştığımız devasa bir yüzer yapı ile geliştirilen Thunder Horse sahasıdır. Saha, Hazar Denizi'ndeki 200 metre veya o i̇ 20 metre derinlikten çok farklı olarak, 2000 metre su altındaydı. Sermaye maliyeti çok yüksek, ancak her yıl teknoloji gelişiyor ve bir varil petrol üretmenin maliyeti düşüyor. Ve daha fazlası da başarılabilir, elbette daha da derin sularda geliştirmeler, ancak aynı zamanda bir rezervuarda bulunan petrolün daha fazlasını çıkarmak da mümkün. Bugün, bir petrol sahası üretimini durdurduktan sonra tipik olarak petrolün %60'ı veya daha fazlası geride kalıyor. Bunun nedeni ekonomide yatıyor. Daha fazla petrol çıkarmak giderek daha maliyetli ve dolayısıyla karsız hale geliyor. Ve bu maliyet, teknoloji tarafından zorlanıyor. Petrol akışını sürdürmek. 19. yüzyılda Dijon'da çalışan Fransız mühendis Henry Darcy, dikkatli bir gözlemciydi. Halk çeşmelerinin dibindeki farklı kaya türlerinden geçen suyu gözlemledi ve hızını neyin kontrol ettiğini merak etti. Kısa süre sonra, geçirgen kayalardan bir sıvının akış hızını tanımlayan bir denklem geliştirdi. Bu denkleme Darcy yasası denir ve geçirgenlik ölçüsüne de onun onuruna, Darcy, adı verilir. Bu yasa, petrolün bir rezervuardan akışının iyileştirilebileceği dört farklı yolu açıklamamızı sağlar, bunlar topluca geliştirilmiş petrol geri kazanımı, EOR, -E olarak bilinir. Birincisi, rezervuarın doğal basıncı petrolü yüzeye çıkarmak için çok düşükse, su, doğal gaz, azot veya karbondioksit gibi diğer sıvıları enjekte ederek basıncı artırabilirsiniz. Bu genellikle petrol geri kazanımını iyileştirmenin ilk ve en basit yöntemidir. İkincisi, örneğin kaya katmanları boyunca yatay olarak sondaj yaparak rezervuarın daha büyük bir bölümünü kuyu deliğine maruz bırakabilirsiniz. Üçüncüsü, petrolün viskozitesini azaltabilir veya kayalar arasındaki boşluklarda kalma olasılığını düşürebilirsiniz, petrol, yüzey gerilimi adı verilen bir kuvvetle orada tutulur. Bunu yapmanın bir yolu, özellikle sıvılaştırılmış karbondioksit olmak üzere sıvıları pompalamak ve böylece petrolle karıştırmaktır. Başka bir yol ise petrolü ısıtmaktır. Bu, Kanada ve Venezuela katran kumlarında bulunan ağır petrol için gereklidir. Son olarak, petrol içeren kayaçların geçirgenliğinin artırılmasıyla petrol geri kazanımı iyileştirilebilir. Bu, petrol geri kazanımının en eski yöntemlerinden biridir ve sektörün en başından beri kullanılmaktadır. 1865 yılında Albay Edward Roberts, Roberts Petrol Torpido şirketini kurdu. 3 yıl önce Amerikan İç Savaşı'nda savaşmış ve Konfederasyon ordusunun ateşlediği top mermilerinin savaş alanındaki siperlerde patladığını gözlemlemişti. Benzer bir patlamanın, petrol içeren kayayı parçalayarak petrol kuyularından üretimi artırabileceğini düşündü. İnce metal tüpleri barutla doldurup, kuyuya indirip ateşleyerek, Roberts, genellikle kısa süreliğine de olsa, kuyudan üretimde bir artış yaratmayı başardı. Daha sonra nitrogliserin tercih edilen patlayıcı madde haline geldi. Ne yazık ki, sıklıkla kazara patlayarak yakındakileri öldürüyor ve sakat bırakıyordu. Bu kaba yöntemler, 20. yüzyılın ortalarında hidrolik kırılma yönteminin geliştirilmesiyle geçerliliğini yitirdi. Hidrolik kırılma, petrol veya gazın hapsolduğu kaya oluşumlarına sıvı, genellikle su, kimyasallar ve kum karışımı, pompalayarak kayanın etkili geçirgenliğini büyük ölçüde artırır, böylece daha fazla petrol ve gaz yüzeye çıkabilir. Günümüzde gelişmiş petrol geri kazanımı, EOR, için büyük bir potansiyel mevcut. Bazı sahalarda petrolün %80'ine kadarı geride kalıyor. Diğerlerinde ise hidrolik kırılma olmadan üretim yapılamıyor, bu durum ABD'deki kaya gazı ve sıkı petrol geliştirme projelerinde de geçerli. Uzun bir süre boyunca yeni petrol sahaları bulmak ve bunlardan üretim yapmak, eski sahalardan daha fazla verim almaya çalışmaktan genellikle daha ucuzdu. Ancak son yıllarda petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, gelişmiş petrol geri kazanımı (EOR) potansiyeli hızla arttı. 2009'a kadar olan 5 yılda EOR pazarının 20 kat arttığı tahmin ediliyor. Petrol zirvesinin sonu Üretilen petrol miktarı sadece teknoloji ile belirlenmez, aynı zamanda gelecekteki petrol fiyatı beklentileriyle de belirlenir. Bunlar elbette arz ve talep tarafından yönetilir. Bununla birlikte, küresel petrol üretiminin yaklaşık %40'ını kontrol eden bir kartılı olan petrol ihraç eden ülkeler örgütünün, OPEC, varlığı, arzın genellikle belirli fiyat seviyelerine ulaşmak için yönetildiği anlamına gelir. Çok basit bir ifadeyle, OPEC'e göre petrol fiyatları, ekonomilerine zarar verecek veya iç karışıklığa veya devrime neden olacak kadar düşük olmamalı, ancak talebi azaltacak veya OPEC dışından çok fazla arzı teşvik edecek kadar da yüksek olmamalıdır. Fiyatlar uzun yıllardır bu sınırlar arasında geniş bir aralıkta değişmektedir. Elbette tüm mineral kaynakların nihayetinde sınırlıdır ve sonuç olarak dünyanın petrolünün tükenmek üzere olabileceğine dair her zaman bir endişe olmuştur. 1956'da Amerikalı jeolog Marion King Hubbert, petrol zirvesi olarak bilinen maksimum petrol üretim noktasına ulaşacağımız sonucuna vardı. Gelecekteki tüketim ve rezerv tahminlerini kullanarak bunun 2000 yılı civarında gerçekleşeceğini öngördü. Ancak 2000 yılı geldi ve geçti, petrol zirvesi, gerçekleşmedi. Hatta ufukta bile görünmüyor. Bunun nedeni, dünyanın petrol rezervlerini kullandığımızdan daha hızlı artırıyor olmamızdır. Ve bu çoğunlukla teknolojiye bağlıdır. Yeni yerlerde petrol buluyoruz ve zaten keşfedilmiş olanlardan daha fazlasını geri kazanmanın yeni yollarını icat ediyoruz. Mevcut petrol rezervlerimizin geri kazanımını sadece %1 artırmak, yaklaşık 90 milyar varı, yani yaklaşık 3 yıllık küresel talebe eşdeğer bir artış sağlayacaktır. Teknolojiler geliştikçe, geri kazanılabilir petrol yüzdesi artmaya devam ediyor ve böylece arz da artmaya devam ediyor. Bunun yakın zamanda sona ereceğine dair bir neden göremiyorum ve pratikte petrolümüz muhtemelen tükenmeyecek. Tükenmeden çok önce kullanımını durdurmuş olmamız daha olası. Suudi Arabistan'ın eski petrol bakanı Şeyh Yaman'ın 1970'lerde söylediği gibi, taş devri, taşlarımız tükendiği için sona ermedi. Bir varil petrolü teslim etmek için gereken finansal ve teknolojik çaba olağanüstü. Petrolü benzine dönüştürmek ise daha da fazla iş gerektiriyor. Motorun ihtiyaç duyduğu hidrokarbon türlerine rafine edilmesi gerekiyor. Tüm bu işlemlerden sonra, galonu 4 dolardan bile olsa benzin ucuz görünüyor. Sonuçta, New York, Londra veya hatta Floransa'daki şık restoranlarda servis edilen çoğu şişelenmiş maden suyundan daha ucuz. Birkaç yıl önce Floransa'da, bir varil petrolden daha pahalıya satılan küçük bir şişe Tennessee maden suyuyla karşılaştığımda çok şaşırmıştım. Ve su şişelemek kesinlikle petrol üretmek kadar riskli değil. Kazalar olmaya devam ediyor. 24 Mart 1989, Alaska'nın kuzey yamacındaki BP ekibine veda ederken haber geldi. Exxon Valdez petrol tankeri, Prince William Sound'daki Bulay Resif'inde karaya oturmuştu. Gemi, buz dağlarından kaçınmak için normal deniz yolunun dışında seyrediyordu, ancak bunu yaparken kayalık deniz tabanına çarparak karaya oturmuştu. Anchorage'a geri dönmek üzereydik, bu yüzden uçağı tankerin üzerinden uçacak şekilde yönlendirdik. Exxon Valdez önümüzde görünür hale geldiğinde, yan tarafının yarıldığını ve petrolün sızarak etrafında siyah bir leke oluşturduğunu gördük. Kısa süre sonra, bu küçük petrol birikintisi 30 bin kilometrekarelik bir alanı kaplayacaktı. Bu, kesinlikle ilk veya en büyük petrol tankeri sızıntısı değildi. Uçağın penceresinden aşağıdaki Exxon Valdez'e bakarken, 1978'de Fransa kıyılarında karaya oturan bir başka petrol tankeri olan Amoco Cadiz'i ve 1979'da Trinidad ve Tobago açıklarında başka bir gemiyle çarpışan Atlantik Empress'i düşündüm. Bu kazalar arasında 500 bin ton petrol dökülmüştü, Exxon Valdez'den ise bu miktar 39 bin tondu. Ancak Alaska kazası, bu kadar büyük miktarda petrolün çevresel açıdan önemli bir ekosisteme salındığı ilk olaydı. Fırtınalar, kalın siyah petrolü kayalık plajlara itti, 2000 kilometrelik el değmemiş kıyı şeridini kapladı ve 250 bin deniz kuşunun ölümüne neden oldu. Birçok susamuru ve fok da öldü ve birçok yerli halkın geçim kaynağı olan ringa balığı popülasyonu neredeyse tamamen yok oldu. Alaska dağlarının beyaz fonunda beliren petrol sızıntısının görüntüleri, dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin ön sayfalarını doldurdu. Tüyleri simsiyah ve birbirine dolanmış deniz kuşları, petrol çıkarımının tehlikelerini duygusal bir şekilde hatırlatan bir şekilde kamera objektifine tutuldu. Petrol sıvı halde olduğundan sızıntıları kontrol altına almak zordur, ayrıca petrolün ve içindeki gazın yanıcı özelliği insan ve hayvan yaşamı için ciddi bir tehlike oluşturabilir. 6 Temmuz 1988'de, Ohio'da BP için çalışırken, Kuzey Denizi petrol sahasındaki Occidental Petroleum'un Piper Alpha platformunda ciddi bir kaza olduğu haberi geldi. Çok sayıda gaz patlaması platformu alevler içinde bırakmıştı. Patlamalarda ölmeyen işçiler, giderek dumanla dolan konaklama bloğunda sığınak buldular. Diğerleri ise şanslarını deneyerek 60 metre aşağıya, suya atladılar. Kaza anında platformda bulunan 226 kişiden 165'i hayatını kaybetti. Olay, petrol endüstrisinde şok dalgaları yarattı. Herkes bunun aynı şekilde kendi başlarına da gelebileceğinin farkına vardı. Piper Alpha felaketinin ardından proses güvenliğinde büyük ilerlemeler kaydedildi. Ancak bu ilerlemeler, Mart 2005'te BP'nin Texas City Rafinerisinde meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne, 170'ten fazla kişinin de yaralanmasına neden olan patlamayla sonuçlanan, Çalışma hayatımın en üzücü ve muhtemelen en kötü gününü önlemeye yetmedi. En yakın ve en çarpıcı olay ise Nisan 2010'da ABD Meksika körfezinin derin sularındaki Macondo petrol kuyusundan bir metan gazı balonunun kaçmasıydı. Patlama önleyici sistem arızalanmıştı, bunun sonucunda gaz, sondaj borusunun son kısımlarından yukarı doğru yükselerek BP'nin Deepwater Horizon sondaj platformuna ulaştı. Gaz tutuşarak 11 kişinin ölümüne neden olan bir patlamaya yol açtı. Mekando kuyusu kapatıldı, petrol okyanusa sızmaya başladı ve neredeyse 3 ay boyunca devam etti. Felaketin nasıl geliştiğini ve 1500 metreden fazla su altında bulunan kameraların denize sızan petrolü nasıl gösterdiğini umutsuzca izledim. Mekando, gerçek zamanlı ilk endüstriyel felaketti. Televizyonu açıp her günün her saatinde petrolün denize sızmasını izleyebiliyordunuz. Petrol kaynaklarının çıkarılmasında önemli riskler söz konusudur. Geçmiş olaylardan alınan derslere ve en iyi uygulamalara rağmen, kazalar olmaya devam etmektedir. Örneğin, 2000 ile 2010 yılları arasında ortalama olarak yılda 3'ten fazla büyük petrol sızıntısı yaşanmış ve bu sızıntılarda 700 tondan fazla petrol dökülmüştür. Mekendo patlaması ve petrol sızıntısının eşi benzeri görülmemiş boyutu, teknolojinin sınırlarını zorladıkça, yeni sorunların ortaya çıkmasına maruz kaldığımızı keskin bir şekilde hatırlattı. Geriye dönüp bakıldığında, bir patlama veya sızıntının nedeni, mekanik yetersizliklerin insan hatasını artırmasıyla açık görünmektedir. Ancak ne ekipman ne de insan süreçleri tamamen risksiz ve güvenli hale getirilemez. Ve petrolü hafife alırken hepimizin hatırlaması gereken şey budur. Teknoloji, petrolün ilerlemesinin temelini oluşturuyor ancak bu, hikayenin sadece bir tarafı. Petrol sektörü, dünyanın en acımasız ve rekabetçi sektörlerinden biri. Petrolün politikası, rezervleri kontrol etmek için mücadele eden karakterler, şirketler ve ülkeler, bu karbon türünün hayatımıza nasıl katkıda bulunduğunu belirliyor. Bu karmaşada, petrol endüstrisinin gelişiminde en büyük etkiye sahip olan bir kişi öne çıkıyor. Petrol enerji taşır. John D. Rockefeller, ilk petrol arayıcılarına küçümseyerek bakıyordu. Albay Drake'in ilk petrol bulduğu yer olan Pensilvanya, Titusville yakınlarındaki Creek'e yaptığı bir ziyarette, onların gevşek ahlak anlayışından dehşete düştü. Binlerce insan şanslarını denemek umuduyla bölgeye akın etmişti. Yanlarında düzensizlik, neredeyse kaos getirmişlerdi, arazi satın alabildikleri her yere kuyular açıyorlardı. Ne zaman, nerede ve ne kadar petrol bulunacağı tamamen belirsizdi ve fiyatlar çılgınca dalgalanıyordu. Kısa süre sonra, o kadar çok insan petrol üretiyordu ki, aşırı üretim nedeniyle fiyatlar hızla düşmeye başladı. O zamanlar Cleveland'da bir rafinerinin sahibi olan Rockefeller, bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdi. Ocak 1870'te, Rockefeller ve ortağı Henry Flagler önderliğinde 5 kişi Standard Oil şirketini kurdu. Amacı basitti, Ohio'nun baskın petrol şirketlerini birleştirerek aşırı kapasiteyi azaltmak ve işini tehdit eden fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak. Rockefeller, ilk petrol arayıcıları kadar cesurdu, ancak aynı zamanda rasyonel, hesapçı ve ölçülüydü. Küçük yaşlardan itibaren ölçek ekonomilerinin önemini kavradı. Çocukken, şekerleri kiloyla alıp daha küçük parçalara bölerek kardeşlerine karla satardı. Rockefeller, sadece ölçek ekonomisinin karlılığını değil, aynı zamanda getirdiği istikrarı da fark etti. Kendi petrol tedarikini kendi dağıtım ağıyla entegre etti ve kendi altyapısını kurdu, önce kendi varillerini üretti, ardından boru hatları, tankerler ve trenler satın aldı. Rockefeller, Standard Oil'in rekabetçi konumunu güçlendirdi ve genel operasyonlarını piyasadaki diğerlerinin eylemlerinden korudu. Rockefeller'ın operasyonları o kadar büyüktü ki, kendi şirketleri olmayan demiryolu ve nakliye şirketlerinden indirimler almayı başardı ve böylece rekabeti daha da baltaladı. Rockefeller'ın iş uygulamaları acımasızdı ve taktikleri çoğu zaman gizliydi. Bir rakip satın alınmayı kabul etmezse, Rockefeller onlara iyi bir terleme yaşatır, o pazardaki petrol ürünlerinin fiyatını düşürür ve onları zararına çalışmaya zorlardı. Satmaktan başka çaresi kalmayan şirketi indirimli fiyata alırdı. Rakiplerini teker teker oyundan çıkardı. Cleveland da Standard Oil, 2 aydan kısa bir sürede 26 rakibinden 22'sini satın alıp kapatmayı başardı. 1879'da Amerika'nın rafineri kapasitesinin %90'ını ve ABD petrol boru hattı ve ulaşım ağının büyük bir bölümünü kontrol ediyordu. Kamuoyu, Standard Oil'i çok güçlü, çok kurnaz ve son derece acımasız olarak görüyordu. Şirketin faaliyetleri tamamen şeffaf değildi ve kimseye hesap vermiyor gibiydi. Standard Oil, kendilerine karşı olan kamuoyu muhalefetinin tam boyutunu kavrayamadı. 1888'de, üst düzey bir yönetici, Rockefeller'a, günümüzde bile kurumsal hayatta bazen taklit edilen bir üslupla şöyle yazdı, Bence bu tekel karşıtı çılgınlık bir heves, buna çok onurlu bir şekilde karşılık vermeli ve her soruyu, tamamen doğru olsa da temel gerçeklerden kaçınan cevaplarla savuşturmalıyız. 1911'de, rekabeti yeniden sağlamak ve gücünü azaltmak için Standard Oil, Sherman tekel karşıtı yasası uyarınca parçalara ayrıldı. Rockefeller'ın itibarı bu nedenle, işçilerine, ailelerine ve sektördeki diğerlerine verdiği zararı umursamadan yalnızca kişisel kazanç peşinde koşan bir, soyguncu baron, olarak bilinir. En ünlüsü ise Amerikalı gazeteci Ida Tarbel'in, 1872'den beri bir rakiple yarışa girip adil bir başlangıç yaptığı bir zaman olup olmadığı şüphelidir, diye yazmasıdır. Tarbel, Rockefeller'ı, hayattaki diğer tüm hususlara karşı onu kör eden bir para tutkusunun kurbanı, olarak görüyordu. Bu açıdan Rockefeller gerçekten başarılıydı, 1916'da dünyanın ilk nominal milyarderi oldu. Ancak Rockefeller'ın güçlü dini inançları onu görünüşte çelişkili bir şekilde davranmaya yöneltti, parasının büyük bir kısmını bağışlamaya karar verdi. Hayırseverlik jestlerinde Rockefeller oldukça ileri görüşlüydü. 1882'de, hem kadınlar hem de siyahlar için yüksek öğrenimin birçok kişi tarafından hoş karşılanmadığı bir dönemde, siyah kadınlar okuluna para bağışladı. O dönemde hayırseverliğin az çok rastgele ilkeler üzerine yürütüldüğüne inanıyordu ve bunu daha etkili hale getirmeye çalıştı. Her potansiyel yararlanıcıya iş odaklı bir yaklaşım sergiler ve onlara asla bağışlarına bağımlı hale gelecek kadar çok para vermemeye özen gösterirdi. İnsanların kendi kendilerine yardım edebilmelerini istiyordu ve dilencilere sadaka vermek yerine, dilencilerin varlığına yol açan nedeni ortadan kaldırmak için bir şey yapılabilirse, o zaman daha derin, daha geniş ve daha değerli bir şey başarılmış olur diye yazmıştı. Kendini geliştirme tutumlarının öncülerindendi. Rockefeller'ın davranışları, bazı yönlerden günümüz Rus oligarklarını anımsatıyor. Onlar da benzer ölçekte servet biriktirdiler, birçoğu tıpkı Rockefeller gibi yoksul geçmişlerden geldi. Onlar da zaman zaman kirli ve adaletsiz yollarla para kazandılar. Ve Rockefeller gibi, oligarkların bazıları da artık olgunlaşarak kazançlarının bir kısmını veya tamamını topluma geri vermek istiyorlar. Ancak 1990'ların Rusya'sının vahşi doğu kapitalizmi döneminde onlarla ilk karşılaştığımda durum böyle görünmüyordu. Rusya'nın petrolle ilgili riskleri ve getirileri. 18 Kasım 1997, İngiliz Başbakanı Tony Blair ve Rusya Enerji Bakan 1. Yardımcısı Viktor Otun gözetiminde, Rusya'nın en güçlü iş adamlarından biri olan Vladimir Potan’in ile yaklaşık 600 milyon ABD doları değerinde bir sözleşme imzaladım. Anlaşma, petrol ve doğalgaz şirketi Sidanko'da %10 hisse içindi ve BP'nin ülkeye ilk adımıydı. Nisan 1990'da ilk ziyaretimden bu yana Rusya gelişme göstermişti, ancak ülke hala vahşi ve kanunsuz bir yerdi ve hiçbirimiz hangi yöne doğru ilerleyeceğini tahmin edemezdik. Londra'daki On Downing Street'te imza atarak ve Blair ile Otun manevi babalarımız olarak hareket etmesiyle, BP kendisini daha gizli anlaşmalara karşı korumayı umuyordu. Bu aşamaya gelmek kolay olmamıştı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü çevreleyen kaos ortamında, petrol ve metal şirketlerinin üretimi dramatik bir şekilde düşmüştü. Nakit sıkıntısı çeken hükümet daha sonra bunları işletmelere veya bireylere kredi karşılığında satmaya çalışmıştı. Sonuç olarak, 7 kişi, çoğunlukla hisse karşılığı kredi planı olarak bilinen ve 100 yılın satışı olarak anılan işlemle, devletin varlıklarının çoğunu çok düşük bir fiyata satın almıştı. Bu 7 kişi oligark olarak tanındı, olağanüstü bir kazanç elde edecek kadar kararlı ve bir bakıma şanslı olanlardı. Potanin de onlardan biriydi ve bir dönem imparatorluğu Rusya'nın G.S.Y.I.H.'sının yaklaşık %10'unu kontrol ediyordu. 1998 yazında BP, Sidanko'nun birçok küçük iştirakinde bulunan petrol sahalarının yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu fark etmeye başladı. O yılın başlarında çıkarılan yeni bir iflas yasası, varlıkları büyük ölçüde indirimli bir fiyata satın almak için kullanılıyordu. Sidanko'nun iştiraklerinden birinin genel müdürü kısa vadeli borç çıkarıyor ve bu borç daha sonra üçüncü bir tarafça satın alınıyordu. Vade sonunda geri ödeme talep ediliyor, ancak genel müdür borcu ödemeyi reddediyordu. Üçüncü taraf daha sonra iştiraki, Moskova'dan uzakta ve BP'ye haber vermeden iflas mahkemesine götürüyordu. Her zaman kazanıyor ve iştiraki çok düşük bir fiyata alıyordu, genel müdür ise bu plandaki çabaları için ödüllendiriliyordu. Kasım 1999'da BP, Sidanko'nun en büyük varlığı olan ve Sidanko'nun üretiminin dörtte üçünden sorumlu olan Çernogorneft sahasını kaybettiğini öğrendi. Saha, aynı gülünç iflas süreciyle Tayumen petrol şirketine, TNK, açık artırmayla satılmıştı. BP bu zamana kadar ilk yatırımının büyük bir kısmını kaybetmişti. Ancak Rusya'dan çıkarılmasına izin verirse, neredeyse kesinlikle bir daha geri dönemezdi. Rusya, BP için terk edilemeyecek kadar önemli bir petrol bölgesiydi ve bu nedenle TNK'yi kendi oyununda oynamak zorundaydı. Teneke, Sidanko'nun borcunu satın almak için çok para borç almıştı ve BP bu kredilerin izini bir dizi Batı Bankası'na kadar sürebiliyordu. BP, bankalara sağladıkları kredinin yolsuzluğu desteklemek için kullanıldığını söyledi. Krediler yavaş yavaş kurudu. Krediler kurudukça, Teneke'nin büyük hissedarı Mihail Fredman, BP ile iletişime geçti. Çatışmalarda alışıldığı üzere, Sidanko'nun varlıklarının, çalınması, açık ve net değildi. Fredman, varlık değerinin çok küçük bir kısmına Potanin tarafından haksız yere satın alınmış bir ilk hissedar olarak meşru haklarının peşindeydi. Potanin, 1998 Rusya mali krizinden dolayı zayıflamıştı ve Fredman da bundan faydalanmaya karar vermişti. Sonunda BP, Fredman ile bir anlaşmaya vardı, şirket varlıklarını geri alacak ve 8 milyar dolarlık bir yatırımla TNK'nin yarısını satın alacaktı, BP Rusya'da sağlam bir şekilde yerleşmiş gibi görünüyordu. Ancak 2012'nin sonuna doğru, BP ve ortakları, tnk bpyi devlet kontrolündeki bir petrol şirketi olan Rosneft'e hatırı sayılır bir karla satmaya hazırdı. 20 yıldan kısa bir sürede, 100 yılın satışı, tersine çevrilmişti. Oligarklar daha başarılı ve daha güçlü hale gelmişlerdi. Zamanla, hem hükümetin kendi çıkarları doğrultusunda yasayı uygulayabilmesinden hem de basit hırsızlıktan kendi servetlerini korumak istediler. Bu yönleriyle 19. yüzyıl Amerikan soyguncu baronlarına benziyorlardı. Siyasi nüfuzlarını mümkün olduğunca uzun süre mümkün olduğunca fazla güç elde tutmak için kullandılar. Tarihte, petrolün gelişimi, gücü ve serveti yalnızca birkaç kişinin elinde yoğunlaştırma eğilimindedir. 1911'de Standard Oil'in ejderhası öldürüldükten sonra bile, petrolün gücü birkaç kişinin elinde kalmaya devam etti. Standard Oil'den Seven Sisters'a 20. yüzyılın ilk yarısında, Standard Oil'in en büyük parçalarıyla birlikte rakip ABD şirketleri Texaco ve Gulf ile Avrupa şirketleri British Petroleum ve Royal Dutch Shell'den oluşan 7 kız kardeş olarak adlandırılan grup, dünyanın petrol rezervlerinin büyük çoğunluğunun üretimini kontrol ediyordu. Bir kartıl gibi çalışan bu şirketler, birbirlerinin pazarlarına saygı duyuyor ve tıpkı Rockefeller'ın ABD'de yaptığı gibi diğer rakiplerini ortadan kaldırabiliyorlardı. Yedi kardeş ülke, kendi hükümetlerinden de destek aldı. 1914'te, o zamanlar Deniz Kuvvetleri Bakanı olan Winston Churchill, İngiliz hükümeti için donanmanın güvenli petrol tedarikini sağlamak amacıyla Anglo-Iranyan Oil Company'nin kontrol hissesini satın aldı. Benzer şekilde, ABD hükümeti de petrol şirketlerinden, Standard Oil'ı parçalamak için kullanılan aynı yasalara aykırı olan Orta Doğu'daki düzenlemelere katılmalarını istedi. British Petroleum ve Royal Dutch Shell'in ilk başarısı, İngiliz ve Hollanda imparatorluklarındaki petrol keşiflerine bağlıydı. Bu imparatorluklar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kademeli olarak dağılmış olsa da, sömürgeci tutumlar devam etti ve yedi kız kardeş, 1940'lara kadar petrol ihraç eden ülkeler üzerinde önemli bir güç uygulamaya devam etti. Güç dengesi, Venezuela'nın 1943'te ilk yarı yarıya anlaşmasını müzakere etmesiyle petrol tüketen ülkelerden petrol üreten ülkelere doğru kaymaya başladı. Yeni petrol yasasına göre, hükümetin petrol gelirleri, Venezuela'da faaliyet gösteren herhangi bir petrol şirketinin vergi ve telif haklarından sonraki karına eşit olacaktı. Yarı yarıya ilkesi kısa sürede Orta Doğu'ya yayıldı ve küresel petrol endüstrisinin büyük bir bölümünde standart uygulama haline geldi. Birçok petrol ihraç eden ülke daha fazlasını istiyordu, petrol onlara aitti ve bu nedenle karın aslan payını almaları gerektiğine inanıyorlardı. %50-50 ilkesi 1957'de İtalyan çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi ENI'nin başkanı Enrico Mattei'nin ENI ve İran arasında benzeri görülmemiş bir 25 bölü 75 paylaşımına razı olmasıyla nihayet bozuldu. İtalya, 1950'lerde keşfedilen ve, filler olarak bilinen yeni dev Orta Doğu petrol sahalarından pay almak istiyordu. Mete'yi, büyük uluslararası petrol şirketleri arasındaki yakın bağlardan rahatsızdı ve dünya petrol arzındaki hakimiyetlerini zayıflatmak istiyordu. Rezervler için agresif arayışında, başka hiçbir petrol şirketinin kabul etmeye hazır olmadığı bir anlaşmaya vardı. Yedi Kız Kardeş bölgesinin zayıflaması ve büyük yeni petrol rezervlerinin aniden keşfedilmesi, yeni petrol şirketlerinin oyuna dahil olması için fırsatlar yarattı. Yeni rezervlerin büyümesi aynı zamanda petrol fazlalığına da yol açtı. Düşük Sovyet petrol fiyatlarıyla rekabet edemeyen petrol şirketleri, petrol için ödemeye hazır oldukları fiyatı, açıklanan fiyat, düşürmeye başladılar. Ancak bu da petrol ihraç eden ülkelerin ulusal gelirlerini azalttı. Buna karşılık, Eylül 1960'ta beş büyük petrol üreten ülke OPECI'yi kurdu. Bunu yaparak uluslararası petrol fiyatının belirlenmesinde kontrolü ele geçirmeyi umuyorlardı. Ancak arz boldu ve piyasa kanallarını kontrol eden petrol şirketleri, petrol ihraç eden ülkelere küçümseyerek yaklaştı. OPEC içindeki rekabetler fiyat belirlemeyi daha da zorlaştırdı ve bu nedenle petrol fiyatı 10 yıl boyunca düştü. OPEC sadece fiyatı yükseltmekte başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda fiyatı korumakta da başarısız oldu. 1970'lerde talep arzı yakaladı. Sahip oldukları gücün farkına varan OPEC, 1973'te petrol silahını devreye soktu. Petrol arzı konusunda endişe. 6 Ekim 1973'te Mısır ve Suriye önderliğindeki Arap devletlerinden oluşan bir koalisyon, İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenleyerek Yom Kipur Savaşı'nı başlattı. Bu savaş, İsrail'in kutsal günü Yom Kipur'da başladığı için bu şekilde anılmaktadır. Arap güçleri, saldırı için dini oruç ve dinlenme gününü seçerek, İsrail'i en hazırlıksız olduğu anda yakalamayı umuyordu. İsrail silahlı kuvvetleri güçlü olmasına rağmen, erzaklarının ne kadar süre yeteceğini yanlış hesaplamıştı. Sovyet destekli Arap güçlerine karşı ekipmanları tükenince, İsrail ABD'den yardım istedi ve ABD'de yardım sağladı. ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe karşılık olarak, OPEC üyesi Arap ülkeler Eylül ayı seviyesine göre üretimlerini %5 oranında azalttılar. Ardından ABD üzerindeki baskıyı artırmak için her ay %5'lik bir kesinti daha yapacaklarını açıkladılar. Giderek azalan petrol arzıyla birlikte ABD ekonomisi boğuluyordu. Savaş devam etti ve Ekim ayının sonlarında Başkan Nixon, İsrail için 2,2 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi açıkladı. O dönemde dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, ABD'ye petrol sevkiyatını tamamen durdurarak misilleme yaptı. Diğer Arap devletleri de kısa süre sonra aynı yolu izledi. Petrol fiyatları, günümüz parasıyla varil başına 50 doların üzerine fırlayarak, 19. yüzyılın sonlarındaki petrol endüstrisinin kontrolsüz üretim dönemlerinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyat artışları, OPEC'in bir önceki hafta küresel petrol fiyatının belirlenmesinde tam yetki alacağını ve fiyatı %70 oranında artıracağını açıklamasıyla daha da kötüleşti. Bu olaylar, modern çağda petrol arzına ilişkin kaygılarımızın başlangıcını işaret etti. O zamanlar New York'ta yaşıyordum ve Alaska petrol geliştirme projeleri üzerinde çalışıyordum. OPEC'in duyurusuyla şehir büyük bir kargaşaya sürüklendi. Benzin istasyonlarının önünde kilometrelerce uzanan kuyruklar oluştu. İnsanlar benzin bulmak için istasyondan istasyona arabalarıyla gidiyorlardı. Depoları neredeyse dolu olsa bile, yakıt almak için saatlerce bekliyorlardı, yarın benzin olup olmayacağı kim bilebilirdi ki? Ambargo Amerika'yı harekete geçirdi, Ocak 1974'te, Alaska'nın kuzeyindeki Prudhoe körfezindeki devasa petrol sahamız ile güneydeki Valdez terminali arasında uzanacak Trans-Alaska boru hattının inşası için uzun zamandır beklenen yetkiyi aldık. Boru hattı nihayet 1976'da üretime başladı ve 1988'deki zirve noktasında günde 2 milyondan fazla varil petrol tedarik etti, bu da ABD'nin ham petrol talebinin neredeyse %12'sine denk geliyordu. 1973 petrol krizi, petrol üretenler ve tüketenler arasındaki ilişkiyi yeni bir boyuta taşıdı. Petrol artık bol miktarda bulunan ve arzı her zaman güvence altına alınabilen bir kaynak değildi. Artık siyasi bir silah, hayati bir stratejik çıkar ve küresel ekonomide sık sık krizlere yol açan bir unsurdu. Bu krizlerden bir sonraki, 1978 İran devriminde ortaya çıktı. İran o dönemde dünyanın petrolünün %20'sini sağlıyordu ve bu durum küresel arzı bozarak fiyatların tekrar yükselmesine neden oldu. İran'ın zengin petrol rezervleri, 1980'lerdeki İran-Irak savaşının ve ayrıca Irak'ın 1990'daki Kuveyt işgalinin nedenlerinden biriydi. Komşu İran'ın büyük petrol zenginliğinden endişe duyan Saddam Hüseyin, Irak'ın gücünü artırmak istiyordu ve bunu yapmanın bir yolu da petrol rezervlerini artırmaktı. Irak, Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ettiğinde, petrol kuyuları terk edildi ve küresel petrol arzı bir kez daha aksadı. Birkaç ay sonra, Irak güçleri ABD liderliğindeki bir askeri saldırının ardından kaçtı, ancak Kuveyt'in petrol kuyularını ateşe vermeden önce değil, bu da aylarca süren üretim durdurmasına neden oldu. Kuveyt'in yanan petrol kuyularından yükselen yoğun siyah dumanın görüntülerini hepimiz canlı bir şekilde hatırlıyoruz. BP, Kuveyt petrol sahalarını geliştirmişti ve bu nedenle, o zamanlar sahalar hakkında bilgiye sahip tek şirket olarak, temizleme operasyonlarında işbirliği yaptı. O yılın ilerleyen aylarında Kuveyt'i ziyaret ettim ve sahaları gezdim. Yangınlar henüz söndürülmüştü ve geriye sadece bükülmüş, erimiş ekipman yığını kalmıştı. Çölün tamamı simsiyahdı, sanki asfaltlanmış gibi görünüyordu. İstikrarsız siyaset, artan talep ve OPEC'in petrol arzı üzerindeki sıkı kontrolü, 1970'ler boyunca yüksek fiyatlara yol açtı. Ancak yüksek fiyatlar, arama ve üretimde daha büyük yatırımları da teşvik eder. Tam olarak bu oldu ve 1980'lerin ortalarında yeni petrol arzı, ekonomik bir durgunlukla birleşerek petrol fiyatlarının çok düşük seviyelere düşmesine neden oldu ve bu durum 1990'lar boyunca devam etti. Bu, petrol şirketlerini tamamen yeni bir zorlukla karşı karşıya bıraktı. 1990'lardaki düşük petrol fiyatlarıyla hayatta kalabilmek için, ölçek ekonomilerinden yararlanmak amacıyla sektörde birleşmelere ihtiyaç vardı. BP çok küçüktü. BP başka bir şirket satın almasaydı, kesinlikle başka bir şirket tarafından devralınacaktı. Amoco'nun başkanı ve CEO'su Larry Fuller ile görüşmelere başladım ve Ağustos 1998'de BP'nin Amoco ile birleşeceğini duyurdum, bu da sektör genelinde bir birleşme dalgasını tetikledi, Exxon Mobil ile, Chevron Texaco ile, Conoco Phillips ile ve Total Fina ve ELF ile birleşti. 1998 ile 2002 yılları arasında sektör, 1911'den ve Standard Oil Trust'ın dağılmasından bu yana en önemli yeniden şekillenmeyi yaşadı. En büyük anlaşma olan Exxon ve Mobil Birleşmesi, 1911'deki dağılmasından sonra ortaya çıkan en büyük iki şirketi bir araya getirdi. Ölçek ekonomisi verimlilik, güvenlik ve nüfus sağladı. Bu da yeni kurulan büyük petrol şirketlerinin devletler ve hükümetlerle rekabet etmelerini ve daha büyük teknolojik karmaşıklığa sahip daha büyük zorlukların üstesinden gelmelerini mümkün kıldı. Petrol çıkarma riskleri daha fazla sayıda petrol variline dağıtılabildi. 1990'larda petrol fiyatları düşüktü ve ulusal petrol şirketleri, nokler, rekabet etme konusunda özgüven eksikliği yaşıyordu. Süper büyük şirketlerin büyüklüğü ve uzmanlıkları, onları üretici devletler için değerli ortaklar haline getirmişti. Ancak bugün, NOC'lerin artan büyüklüğü ve yüksek petrol fiyatları, güç dengesini bir kez daha üretici devletler lehine değiştirdi. Dünyanın dört bir yanında, üretici devletler süper büyük şirketlere verilen rant payını azalttı. Bolivya'da hükümet petrol sahalarına doğrudan el koydu, Venezuela'da hükümet, ulusal petrol şirketine kontrol yetkisi vermek için sözleşmeleri yeniden yazdı ve en son olarak Arjantin'de, eski devlet enerji şirketi YPF'nin kontrol hissesi İspanyol Repsol'den ele geçirildi. Süper büyük petrol şirketleri ile petrol üreten ülkeler arasındaki ilişki genellikle kırılgandır, bir taraf hissedarlarına, diğer taraf vatandaşlarına karşı sorumludur. Her iki taraf da mümkün olduğunca fazla doğal kaynak çıkarmak ister, kimin neyi alacağı sorusu ise güç mücadelesi meselesi olmaya devam eder. Ricardo'nun kira sorunu. Yıl 1999, ve Aralık ayında Venezuela'nın başına geçen Hugo Chavez ile ilk kez görüşmek üzere Londra'daki Claridge's Oteli'ne varmıştım. Umutluydum, Chavez, ülkesinin petrol endüstrisiyle ilgili planları hakkında detay vermemişti, ancak yabancı yatırımların devam etmesinin hayati önem taşıdığını söylemişti. 1993'ten beri, Carlos Andrés Perez ve daha sonra Rafael Caldera'nın başkanlık liderliğinde, ekonominin açılması, La apertura) kapsamında uluslararası petrol şirketleri ülkeye geri davet ediliyordu. Devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela S.A.'nın, PDVSA, yeni başkanı Luis Justi, bu süreçte merkezi bir rol oynadı. Aynı şekilde BP'nin yerel genel müdürü Peter Hill de öyle. La Apertura yılları boyunca ülkeye sürekli bir uluslararası yetenek ve sermaye akışı oldu. Milyarlarca dolar ülkeye girdi. Venezuela'nın azalan petrol sahalarından üretim artırılıyordu. Hem PDVSA'da hem de uluslararası petrol şirketlerinde büyük bir umut vardı. Otel odasında Chavez ile karşı karşıya geldiğimde her şeyin değişmek üzere olduğu bana çok geçmeden anlaşıldı. Toplantının başlamasından birkaç dakika sonra, yabancı petrol şirketlerinin kötülükleri, hakkında bir konuşma yapmaya başladı. Chavez için biz, yüzyıllardır Güney Amerika'nın doğal zenginliklerini yağmalayanların yeni yüzüydük, dünyanın geri kalanı için ise Chavez, kaynak milliyetçiliğinin yeni yüzüydü. Özel petrol şirketleri ile petrol üreten devletler arasındaki çatışma, İlk olarak 19. yüzyılın başlarında David Ricardo tarafından formüle edilen rant sorunu etrafında yoğunlaşmaktadır. Ricardo'nun rant yasası, toprağa yalnızca içsel doğal zenginliğine dayalı bir değer atfeder. Venezuela geleneksel olarak kakao, kahve ve şeker üretimine bağımlı bir tarım ülkesiydi. Bu ürünlerin düşük değeri, yalnızca küçük ve yoksul bir nüfusu geçindirebiliyordu, toprağın içsel değeri çok azdı. 20. yüzyılın başlarında petrolün keşfi, Venezuela ekonomisinde ani bir değişime yol açtı. Petrolün fiyatı, tüm üretim maliyetleri ve yatırımcılara makul bir getiri sağlandıktan sonra bir fazlalık bırakacak kadar yüksekti. Bu fazlalık, toprağın içsel değeri olan rant olarak tanımlanır. Bu kira bedelini kim almalı ve ne kadar almalı? Petrolü çıkaran petrol şirketleri mi, yoksa araziye sahip olan devlet mi? Her ikisinin de hakkı var, petrol şirketleri, yabancı ülkelerde arama ve üretim geliştirme konusunda büyük riskler alıyorlar, örneğin Alaska'da BP, 10 yıllık sonuçsuz bir aramanın ardından büyük kayıplarla neredeyse bölgeden ayrılıyordu. Öte yandan, arazi ve doğal zenginlikleri devletin mülkiyetindedir. Her devlet mümkün olan en büyük payı almak isteyecektir. Şirketler rezervleri bulmak ve geliştirmek için davet edilir ve ideal bir dünyada, Faaliyet gösterdikleri kurallar değişmeden kalırdı. Ancak deneyimler gösteriyor ki, petrol akmaya başladığında devlet baskı yapıyor. Yatırım batıyor ve petrol şirketleri savunmasız kalıyor. Ancak devletin bu taktiklerden sıyrılabileceği sınırlı sayıda durum var, sonunda yatırımlar korkup kaçıyor. Şirketler, yüksek eğitimli insanlarını, uzmanlıklarını ve yatırımlarını da yanlarında götürerek bölgeden ayrılıyorlar. Justi ve Pérez'in 1990'ların başlarında uygulamaya koyduğu ilerici petrol endüstrisi reformları, 1980'lerin ekonomik gerilemesini tersine çevirmeye başlamıştı. Ancak Chávez'in devrimi buna ani bir son verdi. Chávez 1998'de iktidara geldiğinde, Justi'yi hızla Venezuela'nın ruhunu emperyalistlere satan şeytan olarak kınadı. Artık devlet tüm ranttan pay almak istiyordu. PDVSA hızla devletin nakit kasası haline geldi. Şirketin mali kontrolü merkezi hükümetin elinde olunca, devlet artık istediğini yapabiliyordu. 2002'de başkanlığına karşı yapılan an ardından Chavez, iş gücünün neredeyse yarısını işten çıkardı. Çoğunluğu askeri personelden oluşan müttefiklerinin birçoğu PDVSA'da iktidara getirildi. Chavez'in seçilmesinden bu yana, Venezuela'nın petrol üretimi %20 oranında azalarak günde 3,5 milyon varilden 2,7 milyon varile düştü. Şans eseri, artan petrol fiyatları Chavez'in lehine işledi ve üretimdeki düşüşü gizledi. Ancak değerli uzmanlığını ve yatırımlarını kaybetti, bu da Venezuela'nın kaynaklarının uzun vadeli gelişimine ciddi zarar verdi ve petrolün vatandaşlarına ve dünyanın geri kalanına sağlayabileceği katkıyı baltaladı. Benzer bir hikaye, Albay Kaddafi'nin 1970'lerdeki kamulaştırmalarının ardından Libya için de anlatılabilir. 30 yıl sonra, çadırında onu ziyaret ettiğimde, son derece saf bir anında bana neden ihtiyaç duyduğu tüm endüstri uzmanlığını kaybettiğini ve petrol üretiminin neden düşüşte olduğunu sordu. Diğer Afrika ülkelerine hayranlık duyduğunu ve onlar gibi olmak istediğini söyledi. Ülkelerindeki bazı yabancı şirket çıkarlarını millileştirdikten sonra bile uzmanlıklarını koruduklarını fark etmişti ancak insanların kendileri için hiçbir şey kalmadığında neden ayrıldıklarını anlamakta başarısız olmuştu. Petrol geliştirmenin yenilikçi ve sürdürülebilir kalması için özel şirketler ve devlet arasında uzun vadeli işbirliğine ihtiyaç vardır. Küreselleşme ve milliyetçilik çoğu zaman uyumsuz görünmektedir. Bu uç noktalar arasında doğru dengeyi kurarak, kaynak geliştirme herkesin yararına olabilir. Doğru şekilde ele alındığında, ilişki yapıcı bir gerilim ilişkisidir, küresel talepleri karşılamak için petrol üretirken, aynı zamanda ulus devlete de zenginlik sağlar. Ve bu, tekrar tekrar öğrenilmesi gereken bir derstir. Dünün Venezuela ve Libya'sı, bugün ortaya çıkan ve çoğu Afrika'da bulunan yeni petrol devletleri için iyi örnekler değildir. Lanet mi, nimet mi? Petrolü şeytanın pisliği olarak adlandırıyorum. Sorun getiriyor. Şu çılgınlığa bakın israf, yolsuzluk, tüketim, kamu hizmetlerimiz çöküyor. Ve borç, yıllarca borç içinde olacağız. OPEC'in kurucularından Van Pablo Perez Alfonso'yu petrolü şeytanın pisliği olarak nitelendirmeye iten ne olabilirdi? 1948'de Alfonso, Uluslararası petrol şirketleri ve devlet arasında ilk 50 bölü 50 kira paylaşımını müzakere ederek devletin petrol gelirlerindeki payını büyük ölçüde artırmıştı. O zamandan beri petrol zenginliğinin Venezuela ekonomisi ve toplumu üzerindeki zararlı etkisini görmüştü. John D. Rockefeller her zaman petrol neredeyse para gibidir diye düşünürdü. Bu kadar kolay elde edilen zenginlik, rehavete yol açabilir ve çabalayacak pek bir şey olmadığı için, petrol devletlerinin yenilikçiliği ve rekabeti zarar görür. Ekonomiyi geliştirmek yerine, parayı kimin alacağı konusunda tartışmakla zaman geçirilir. Petrol ağırlıklı bir ekonomi de son derece istikrarsızdır, fiyat yüksek olduğunda ekonomi gelişir, ancak fiyat düştüğünde ekonomi de çöker. Zamanımızın en büyük merkez bankacılarından biri olan Alan Greenspan, bana petrolü keşfeden herhangi bir Afrika liderine bunu unutmasını ve haberi gizlemesini tavsiye edeceğini söylediğinde, petrolün çarpıtıcı etkilerinin farkındaydı. Petrolün algılanan laneti işte budur. Petrol zengini bir ülkenin kalkınma potansiyeli, petrol gelirlerinin vatandaşların eline hiç geçmediği yolsuz bir yönetim sisteminde daha da engellenebilir. Bu durum, iç savaş sırasında veya sömürge yöneticilerinin ayrılmasının ardından ortaya çıkabilir. Yolsuz liderler, sadece kilit altyapıyı kontrol ederek zengin ve güçlü kalabilirler. Ülkelerinin ekonomisine veya vatandaşlarının görüşlerine hiç aldırmamaları gerekir. İşte bu, petrol lanetidir. 1990'ların başlarında, BP'nin ülkenin açık deniz petrol faaliyetlerine olası katılımını görüşmek üzere Angola'daydım. Başkent Luanda'nın savaşın harap ettiği sokaklarından geçerken, gözle görülür yoksulluk, Angola'nın petrol lanetinin kurbanı olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Angola'da iç savaş, 1483'te bölgeyi sömürgeleştiren Portekiz'in iktidarı geri vermesinden hemen sonra başladı. 1975'te başlayan savaş, bazı aralıklarla 2002'ye kadar sürdü. Çatışma, iki ana karşıt siyasi hareket arasında yaşandı, Sosyalist Angola Halk Kurtuluş Hareketi, MPLA, ve Anti-Komünist Angola Ulusal Bağımsızlık Birliği, UNITA. Angola, petrol ve elmas, saf kristal karbon formu, şeklinde büyük doğal zenginliğe sahiptir. Çatışmanın ilk kaosunda, UNITA Angola'nın en iyi elmas yataklarını ele geçirirken, MPLA petrol rezervlerinin kontrolünü ele aldı. İki karbon formu, her ikisi de büyük zenginlik kaynağı, İç savaşın karşıt taraflarını finanse ediyordu. Başlangıçta, elmas ve petrol sadece savaş çıkarmak için bir araçtı. Ancak, çatışmanın her iki tarafına da sağladıkları zenginlik ve güç, savaşmaya devam etmeleri için de bir neden oluşturdu. Çatışmanın içine düşen Angola vatandaşları derin bir yoksulluğa sürüklendi. 1998 yılında, İngiltere merkezli STK Global Witness, Yasa dışı elmas ticaretinin Angola'daki çatışmayı desteklemedeki etkisine dair sert bir rapor yayınladı. Raporda şu ifadeler yer alıyordu: Uluslararası toplum, elmas baronlarıyla işbirliği yaparak UNITA'nın yalnızca 1990'ların ortalarında yaklaşık yarım milyon insanın ölümüne neden olan bir savaşta yeniden silahlanmasına yardımcı oldu. Elmaslar, çok az miktarda büyük serveti gizlemek için kullanılabiliyor ve evrak işlerinden kaçınılarak iz bırakmadan ticareti yapılabiliyordu. BME'nin bu elmasların satışına ilişkin yasakları çiğneniyor ve bunu yapan şirketler yargılanmıyordu. Özellikle Global Witness, dünyanın elmas ticaretinin yaklaşık %80'ini kontrol eden de bir izi işaret etti. Ertesi yıl, Global Witness, Angola petrol endüstrisini hedef alan bir başka sert rapor yayınladı. Petrol, Angola'nın ana gelir kaynağıydı ve hala da öyle, o dönemde hükümet gelirlerinin %90'ını temsil ediyordu. Global Witness, zenginliğin büyük bir kısmının, savaşın harap ettiği ülkeyi onarmak yerine, yolsuzluk yapan yetkililer tarafından zimmete geçirildiğini bildirdi. BP'nin, Angola hükümetine yaptığı tüm sözleşme ödemelerinin kayıtlarını yayınlaması gibi radikal bir adım atmasını önerdiler. Ve BP de tam olarak bunu yaptı. Şeffaf açıklama ve bunun sonucunda finansal akışların denetlenmesini sağlayarak, BP hükümete petrol parasını, Angola halkının genelinin yararına olacak şekilde kullanması için baskı yapmayı umuyordu. Uzun vadede, bu durum BP'nin ödemek zorunda kalabileceği vergileri de sınırlayacaktı, hükümet parayı akıllıca kullanırsa, daha fazlasını istemeyeceklerdi. Bu fikrin sürdürülebilir olması için, tüm ülkelere uygulanacak bir standart haline getirilmesi gerektiği açıktı. Bu yüzden Tony Blair ile görüşmeye gittim ve o da uygun bir kurum kurulmasına yardımcı olmayı kabul etti. 2002 yılında Joensburg'daki sürdürülebilir kalkınma dünya zirvesinde Blair, Maden Çıkarma Endüstrileri Şeffaflık Girişiminin E.I.T.E.I. kurulduğunu duyurdu. E.I.T.E.I. ülkeleri petrol, gaz ve madencilik şirketlerinden aldıkları ödemeleri yayınlamaya teşvik eden bir mekanizmaydı. Hükümet işbirliğini teşvik etmek hayati önem taşıyordu. Kaç şirketin mali kayıtlarını yayınladığı önemli değil, şeffaflık ancak hükümetler de karşılaştırma için harcama kayıtlarını yayınlarsa etkili olur. Ancak o zaman denetim mümkün olur. EITI, Venezuela, Angola ve diğer ülkelerin yaşadığı petrol lanetine çözümün sadece küçük bir parçası olsa da, desteklediği şeffaflık gerekli bir başlangıç noktasıdır. Daha yapılacak çok şey var. Örneğin EITI, arama ve geliştirme sözleşmelerinin nasıl verildiğini kapsamıyor. Yolsuzluk genellikle devlet fonlarının doğrudan zimmete geçirilmesinden daha incelikli bir şekilde gerçekleşir. Yetkililer, rüşvet verme olasılıklarının daha yüksek olduğunu düşündükleri takdirde daha az nitelikli şirketlere sözleşme verebilirler. EITI gibi şeffaflık girişimleri şu anda gönüllülük esasına dayanıyor. Kimsenin saklanacak yeri kalmaması için bu durum değişmeli. Şirketler, vatandaşların yerel olarak elde ettikleri gelirlerin nasıl harcandığını görebilmeleri için yabancı hükümetlere yapılan tüm ödemeleri yeterli ayrıntıda açıklamalıdır. Belki o zaman petrol daha evrensel bir nimet haline gelir. Gelecek petrol, yeni petrol rezervleri bulmak ve geliştirmek ve eski petrol rezervlerinin daha fazlasını geri kazanmak, talebin artmaya devam etmesi beklendiğinden, hayati önem taşımaya devam edecektir. Önümüzdeki 25 yıl içinde, talebin günde 88 milyon varilden 100 milyon varile çıkması bekleniyor, bu artışın büyük kısmı Asya'da otomobil ve kamyon sahipliğinin hızla artmasından kaynaklanıyor. Yeterli arz çeşitliliği ve gerektiğinde daha fazla petrol üretmek için bir kapasite tamponu, muhtemelen kıtlık endişelerimizi azaltacaktır. Geri kalanını jeopolitik belirleyecektir, hükümetlerin aldığı rant seviyesi ve petrol üretimi için gerekli becerilerin kazanılması için doğru teşviklerin sağlanması. Son zamanlarda, Batı'nın petrol arzı konusundaki endişelerini hafifletmeye başlayabilecek dikkat çekici bir değişim yaşandı. Doğal gaz üretiminde bir devrim olarak başlayan bu süreç, hızla petrol üretimine de yayıldı ve karbonun hikayesi burada sona erecek. Doğal gaz Trinidad adasının güneydoğu yarımadası olan Burnu, bölgenin çeşitli yaban hayatının büyük bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır, tropikal ekosistem, karayipleri aşan birçok kuş için önemli bir göç mola noktasıdır. Ayrıca, adanın en önemli hidrokarbon rezervlerinden bazılarına da ev sahipliği yapmaktadır ve bu rezervler kıyıdan biraz uzakta bulunmaktadır. Mayıs 2004'te Trinidad ve Tobago Başbakanı Patrick Manning, helikopterle bana adanın turistik yerlerini gösteriyordu. Bir sonraki durağımız, adanın merkezindeki devasa katran çukurlarıydı. Mürekkep lekeleri, tropikal manzarada göze çarpıyordu ve adanın zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinin kesin bir işaretiydi. Trinidad, BP'nin Amoco ile birleşmesiyle yakın zamanda elde ettiği bazı değerli kaynakları içeriyordu ve ben de BP'nin bölgedeki büyümesinin devam etmesini sağlamak için oradaydım. BP, 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında, Trinidad'ın derin sularındaki ilk keşifte dahil olmak üzere, birçok büyük doğalgaz keşfi yapmıştı. Doğalgaz çoğunlukla metan moleküllerinden oluşur. Bunlar, bir karbon atomunun 4 hidrojen atomuna bağlanmasıyla meydana gelir. Karbon ve hidrojenin en basit bağ şeklidir ve yeryüzündeki en bol enerji kaynaklarından biridir. Manning, bu son doğal zenginliğin halkının yararına kullanılmasını sağlamak istiyordu. Trinidad, eski sömürgeci efendileri tarafından açıkça sömürülmüştü. İspanyol fatihler ilk olarak 16. yüzyılda Trinidad ve Tobago'ya yerleşmişti. 18. yüzyılın başlarında Büyük Britanya, 1962'de bağımsızlıklarını kazanana kadar adaların kontrolünü ele geçirdi. Zamanla, sürdürülemez tarım uygulamaları doğal manzarayı bozmuştu. Şeker kamışı hasadı için Batı Afrika'dan köleler ithal ediliyordu. Meninkin bana daha ayrıntılı olarak açıkladığı gibi, adada üretilen şekeri ihraç ediyorlardı, ancak ondan yapılan haşlanmış şekerlemeleri ithal etmeyi karşılayamıyorlardı. 1886'da Trinidad'da petrolün keşfiyle ülkenin ekonomik beklentileri iyileşti. Kullanılmayan petrol varilleri kısa sürede adanın dört bir yanına dağılarak karayip çelik varil kültürünün temellerini oluşturdu. 1950'lerin sonlarında Trinidad'da gaz üretimi başladı ve adada gübre için amonyak üretiminde kullanıldı. 1970'lerde yeni keşifler adanın gaz endüstrisinin daha da büyümesine yol açtı. Hükümet gazı ihraç etmek yerine adada kullanmak istedi ve enerji yoğun endüstriler bölgeye ilgi duymaya başladı. Venezuela ve Angola'da olduğu gibi, ülkenin petrol ve doğalgaza bağımlılığı da beraberinde bir dizi sorun getirdi. Trinidad ekonomisinin yükselişi ve düşüşü, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara yakından bağlı hale geldi, 70'li yıllarda petrol fiyatlarının patlamasıyla ekonomi gelişti, ancak 80'li yıllardaki petrol fazlalığı sırasında tekrar çöktü. Aynı zamanda, yerel kimya sanayilerinin zayıf performansı ülkeyi derin bir durgunluğa sürükledi. 2004 yılında Patrick Manning ile konuştuğumda, başbakan olarak ikinci dönemini sürdürüyordu. İlk dönemi, adanın doğalgaz endüstrisinin hızla büyüdüğü 1990'ların başlarındaydı. Petrolün 1978'de üretim zirvesine ulaşmasının ardından, doğalgazın adanın en bol kaynağı olduğu kısa sürede anlaşıldı. Petrol lanetinin izlerini göz önünde bulunduran Trinidad, bu doğalgazı enerji yoğun endüstrilerini daha da geliştirmek için kullanmaya karar verdi ve yakındaki ABD'deki büyük ihracat pazarına tedarik sağlamak üzere yeni amonyak, çelik ve metanol tesisleri kurdu. 2004 yılında, yeni keşfedilen bir dizi doğalgaz sahasıyla Manning, adanın doğal kaynaklarını yerel olarak kullanmaya bir kez daha kararlıydı. BP, Yerel topluluğu kendi endüstrisine entegre ederek daha da yardımcı oldu, 2006 yılında faaliyete geçen bir doğalgaz platformu, büyük ölçüde Trinidad'da yerel halk ve kaynaklar kullanılarak inşa edildi. Ekonomik büyümeyi sağlamak ve faaliyetlerinin etrafındaki doğal çevreyi korumak BP'nin misyonuydu. Eğer yerel halk BP'nin varlığından zarar görseydi veya kişisel bir fayda sağlamadığını düşünseydi, Kamuoyu muhalefeti hızla şirketin ülkeden çıkarılmasıyla sonuçlanabilirdi. Ancak Trinidad küçük bir ada ve büyük doğalgaz rezervlerinin büyüklüğü, yerel sanayiyi desteklemenin yanı sıra ihracat de büyük bir potansiyel barındırıyor. Menning ile görüştüğümde, Karayipler genelinde bir siyasi birlik kurma planlarını anlattı, bu birlik içinde doğalgazı diğer Karayip emtialarıyla takas edecekti. Trinidad'ın Karayip komşuları arasında bile doğalgaza nispeten az talep vardı. Bu yüzden Trinidad daha uzaklara, ABD'ye yöneldi. Sorun, doğalgazı oraya ucuza nasıl ulaştıracağıydı. Donmuş gaz. Doğalgaz, gaz halindeyken, enerji eşdeğeri miktardaki sıvı petrolden her zaman çok daha fazla yer kaplar. Bu nedenle, taşınması son derece pahalıdır. 20. yüzyılın ortalarında, gazı sıvılaştırılmış doğal gaza, LNG, dönüştürme teknolojisinin geliştirilmesiyle kısmi bir çözüm bulundu. Gaz sıkıştırılıp daha sonra küçük vanalardan geçirilerek soğutulur. Bu, joule Thompson etkisi olarak adlandırılır. Bu işlem birkaç kez tekrarlanarak, LNG treni olarak adlandırılan sistem, gazı eksi 162 santigrat dereceye kadar soğutarak sıvı hale getirir. Bu sayede hacim, gaz hacminin 600 fenji ine düşürülür ve nakliye ekonomik bir olasılık haline gelir. Ancak sıvılaştırma pahalı bir işlemdir. Tipik bir LNG treni yaklaşık 2 milyon ev tipi buzdolabının tükettiği kadar enerji tüketir, milyarlarca dolara mal olur ve tamamlanması yıllar sürer. Karlı olması için LNG'nin çok büyük ölçekte ve doğru fiyattan üretilmesi gerekir. 1980'lerde Trinidad'dan gelen LNG, ABD'deki ucuz yerel gazla rekabet edemiyordu, ABD'deki durgunluk arz fazlalığına yol açmıştı. Bu nedenle, ABD'ye gaz götürme projeleri ve Porto Rico'ya gaz satma projesi, alıcının gazı yeterince uzun süre almayı taahhüt etmemesi nedeniyle terk edildi. Ancak, 10 yıl sonra ABD'deki gaz fazlası ortadan kalktı. Artık LNG için yeni ve karlı bir ihracat pazarı vardı. Trinidad'ın ilk LNG tesisi olan ve BP tarafından işletilen Atlantic LNG, Mart 1999'da adanın güneybatısındaki Point Fortin'de faaliyete geçti. Yeni bir ihracat pazarının oluşması, ülkede yeni arama çalışmalarını tetikledi ve kanıtlanmış gaz rezervleri arttı. 2002 ile 2005 yılları arasında Atlantik LNG'ye 3 LNG tesisi daha eklendi ve bu da adada sürdürülebilir bir ekonomik büyüme dönemini destekledi. LNG, doğal gazın LNG'yi alıp tekrar gaza dönüştürebilecek bir terminale sahip olan dünyanın hemen hemen her yerine taşınmasını mümkün kılıyor. Dünyanın dört bir yanında, özellikle Katar ve Avustralya'da devasa yeni LNG tesislerinin geliştirilmesi bölgesel gaz pazarlarını daha küresel bir pazara dönüştürüyor, bu da, siyasi olaylar veya doğal afetler nedeniyle arzda meydana gelebilecek aksaklıkların, başka yerlerden hızlı bir şekilde LNG temin edilerek azaltılabilmesi avantajını sağlıyor. 2011 yılına gelindiğinde, LNG pazarı muazzam bir şekilde genişlemiş ve 40 yıl öncesine göre 100 kat daha büyük hale gelmişti. Şu anda dünyada uluslararası olarak taşınan tüm gazın üçte birini oluşturuyor. Doğal gaz, nispeten hızlı bir şekilde çok değerli bir enerji kaynağı haline geldi. Ancak Çin'de, 2000 yıl önce, doğal gaz kötülüğün bir tezahürü olarak görülüyordu. Boru hattı sorunları M.Ö. 250 civarında, Çin'in Sichuan bölgesindeki tuz madenlerinde kazı çalışmaları başladığında, insanlar kötü ruhların kayaların çatlaklarından sızdığına inanıyordu. Maden ocaklarında çalışanlar aniden güçsüzleşiyor, yere yığılıp ölüyorlardı. Bazen de ocaklar büyük patlamalarla sarsılıyordu. Her yıl kötü ruhları yatıştırmak umuduyla adaklar sunuluyordu. Madenciler kısa süre sonra bu ölümcül olayların daha bilimsel bir açıklaması olduğunu fark ettiler. Kayaların çatlaklarından yükselen görünmez, yanıcı bir gaz. Milattan sonra 100 yılına gelindiğinde bu yakıt takımlarını maden sahasında tuzlu suyu kaynatmak için kullanıyorlardı ve geriye tuz kalıntısı kalıyordu. Boru hatları bir sonraki mantıklı adımdı. Milattan sonra 200 yılına gelindiğinde Çinliler gazı toplamak için bambu borular kullanıyor bu ilkel boru sisteminden gazın kaçmasını önlemek için bağlantı yerlerini çamur ve tuzlu suyla kapatıyorlardı. Doğal gaz artık çok daha büyük ve verimli bir ölçekte yemek pişirmek ve tuzlu suyu kaynatmak için kaynatma evlerine taşınabiliyordu. Ancak tuz, Çinlilerin hala en büyük uğraşıydı. 1835'te Zigong'da Shenhai Kuyusu, rekor kıran 1 kilometre derinliğe kadar kazıldı. Aşağı inerken, 800 metrede, madenciler doğal gaz rezervine rastladılar, ancak kazmaya devam ettiler. Onların peşinde oldukları şey tuzdu, doğal gaz sadece faydalı bir yan üründü. Geçmişte doğal gaz genellikle bir sakınca olarak görülmüştür. Sadece ayrı olarak bulunmakla kalmaz, aynı zamanda petrolün içinde çözünmüş halde de bulunur ve taşınabilmesi için petrolden ayrılması gerekir. 19. yüzyılın sonlarında modern petrol endüstrisinin başlangıcında, gaz için ekonomik bir kullanım alanı bulunamadığı için basitçe yakılıyordu. Enerjiye ihtiyaç duyulan yere katı kömür taşımak ve daha sonra doğal gazın öncüsü olan şehir gazına dönüştürmek daha kolaydı. Doğal gaz satışları şehir gazını ancak 1935 yılında geçti. Gazber tarafı, uzun süre petrol şirketleri için önemli bir konuydu çünkü gaz yakılmadığı takdirde petrol üretimini engelleyecekti. İran'daki bahçemizde badminton oynarken gaz yakan alevlerin gürültüsünü hatırlıyorum. Şaşırtıcı bir şekilde, bugün bile Rusya'da büyük miktarda doğal gaz, ekonomik olarak kullanılamadığı için yakılıyor. Yakma işlemi, erişilemez ve zorlu ortamlardaki diğer petrol sahalarında da devam ediyor. İklim değişikliği endişeleri ve basit ekonomik nedenler, gazı kullanmanın karlı olabileceği, bu uygulamayı azalttı. 1996 ile 2008 yılları arasında üretilen her varil petrol için yakılan gaz miktarı yaklaşık %30 azaldı. Her yıl yaklaşık 150 milyar metreküp gaz, küresel tüketimin yaklaşık %4'ü, hala yakıldığı için bu uygulamayı daha da azaltma potansiyeli büyük. Modern doğalgaz endüstrisi, 1920'lerde gelişmiş boru hattı ağlarının geliştirilmesiyle ABD'de inme kazandı. Metalurji, kaynak ve sıkıştırma teknolojisindeki ilerlemeler, Texas Panhandle'dan Chicago'ya uzanan 1600 kilometrelik boru hattı gibi uzun mesafeli boru hatlarının inşasını mümkün kıldı. 1940'tan 1970'e kadar doğalgaz, ABD'nin toplam enerji tüketimindeki payını yaklaşık %10'dan %30'un üzerine çıkardı. 1970'lerden bu yana nükleer ve yenilenebilir enerji tüketiminde önemli bir artış olmasına rağmen, 2010 yılında doğalgaz hala ABD'de tüketilen tüm enerjinin dörtte birini oluşturuyordu. Kıtanın en uzak köşelerinden gelen gaz artık ABD'nin kentsel merkezlerindeki evlere getirilebiliyor ve ısıtma ve pişirme için ucuz bir enerji kaynağı sağlıyordu. Ayrıca elektrik üretim santrallerine de taşınabiliyordu. Bugün doğalgazın başlıca kullanım alanı budur, hepimizin ihtiyaç duyduğu elektriği üretmenin verimli bir yoludur. Boru Hattı Politikası Boru hatlarının başlangıç ve bitiş noktaları hem coğrafya hem de siyaset tarafından kısıtlanabilir. Ancak ABD, her iki açıdan da gelişmekte olan doğalgaz endüstrisi için ideal bir konumdaydı. Boru hatları geniş, düz araziler üzerinden kolayca inşa edilebiliyor ve ulusal sınırlar yerine eyalet sınırlarını aşarak büyük tüketici pazarlarına bağlanabiliyordu. Ancak Amerika, kuraldan ziyade istisnadır. Boru hattı inşa edildiğinde Çin'in dönüp de doğalgaz için ödediği fiyatı orijinal anlaşmamızın sadece yarısına indirmeyeceğinden nasıl emin olabilirim? Demişti Vladimir Putin 2004 yılında, Sibirya'nın doğusundaki devasa Kovayk'ta doğalgaz sahasından Çin'e bir doğalgaz boru hattı inşa etme olasılığını kendisine önerdiğimde, başka herhangi bir doğalgaz pazarından çok uzakta olan ve sürekli artan talebe sahip Çin, açık ara en uygun seçenek gibi görünüyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, Rusya dünyanın en büyük hidrokarbon üreticisi ve Çin dünyanın en büyük enerji tüketicisi olmasına rağmen, ortak sınırlarından geçen çok az boru hattı vardı. Ama boru hattı inşa edildiğinde Rusya'nın bizden doğalgaz için anlaştığımız fiyatın iki katını talep etmeyeceğinden nasıl emin olabilirim? Diye sordu Başbakan Wen Jiabao, bir çözüm arayışıyla kendisine yaklaştığımda, Putin'in endişelerini açıklamış ve Çin'in anlaşmadan geri adım atmayacağının garantisini verecek bir yol bulabileceğimizi ummuştum. Boru hattı inşa etmek çok maliyetlidir. Finanse edilmesi ve yatırımın geri dönüşünün sağlanması için, boru hattının üretici ve alıcı arasında uzun vadeli, garantili bir sözleşmeye ihtiyacı vardır. Her iki taraf da diğerinin anlaşmanın kendi payına düşen kısmını yerine getireceğine güvenmelidir. Çin ve Rusya için bu mümkün değildi. Siyasi ve coğrafi engellerin aşılmasıyla doğal gaz kullanımı dünyanın büyük bir bölümüne yayıldı. Ve doğal gazın uluslararası ticaretini yapabilme yeteneğiyle, ulusların zenginliği arttı. Ancak bir boru hattının sonu yine de bir boru hattının sonudur. Gazın nereden nereye taşınabileceğine dair doğal kısıtlamalar, genellikle küresel bir pazar yerine bölgesel bir pazarla sonuçlanır. LNG'nin geliştirilmesi pazarı daha küresel hale getirdi, ancak bir LNG üretim hattının inşa edilmesi, pazarların uzun yıllar boyunca gazı almaya kararlı olmasını gerektirir. Bununla birlikte, arama ve üretim teknolojisi yeni gaz kaynaklarını ortaya çıkardıkça sürprizler de yaşanmaktadır. Bu, birkaç yıl önce LNG ithal etmek zorunda kalan ancak şimdi ihtiyaç duyduğu tüm gazı üretme potansiyeline sahip olan ABD'nin hikayesidir. Bu, daha önce teknik olarak çok zor olduğu düşünülen şehr yataklarından gazın başarılı bir şekilde üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Bir Hidrolik Kırma Devrimi Bu şeyil gazı devrimi büyük ölçüde Teksaslı iş adamı ve hayırsever George Mitchell'in öncü çalışmaları sayesinde gerçekleşti. Teksas'taki Barnett şehri olarak bilinen bir bölgede, Mitchell 20. yüzyılın son 10 yıllarını bölgenin geçirimsiz şehir kaya katmanlarında dağılmış olan gazı ekonomik bir şekilde geliştirmenin yolunu bulmak için deneyler yaparak geçirdi. Doğal gazın orada var olduğu uzun zamandır biliniyordu, ancak çıkarılmasının bir yolu olmadığı için değersiz kabul ediliyordu. 1980'lerdeki ilk heyecan döneminden sonra, Diğer petrol ve gaz şirketlerinin çoğu pes etti, ancak Mitchell Şehir gazına olan inancını korudu. Mitchell, hidrolik kırılma veya, freking, teknolojilerini ince ayar yaparak gazı serbest bırakınca risk karşılığını verdi. Kullandığı teknikler, kaya oluşumlarını parçalamak için yüksek basınçlı su, kum ve az miktarda kimyasal madde enjekte etmekti ve bunlar yeni değildi, petrol ve gaz endüstrisinde 10 yıllardır kullanılıyordu. Nitekim, Albay Roberts, farklı bir teknik kullanarak 19. yüzyılda aynı şeyi yapmaya çalışıyordu. Ancak hiç kimse bu teknolojiyi ekonomik miktarlarda gaz üretmek için kullanmayı başaramamıştı. Daha fazla şehr oluşumunun kırılmasına olanak tanıyan yatay sondajla birleştiğinde, Mitchell'in çalışması Albay Roberts'ın başlattığı işi tamamladı. ABD, birçok şehr havzasında bu tekniklerin yaygın kullanımından muazzam ölçüde faydalandı. Milenyumun başında, ABD'nin büyük miktarda LNG ithal etmesi gerekecekmiş gibi görünüyordu. O zamanlar, şehr gazı doğal gaz arzının sadece %1'ini oluşturuyordu. 2012 yılına gelindiğinde bu oran %36'ya yükselmiş ve doğal gaz rezervleri neredeyse iki katına çıkmıştı. Mevcut üretim oranlarıyla, ABD'nin şu anda bir asırdan fazla gaz rezervi bulunuyor ve bunun yarısı şeil ve benzeri geleneksel olmayan hidrokarbon içeren oluşumlarda. Michelin yeniliği, gazı bol ve ucuz hale getirdi. Elektrik üretiminde kömürle rekabet ediyor. Ve sektördeki çoğu kişi, eşdeğer enerji içeriği bazında petrole kıyasla bu kadar ucuz olduğu son zamanı hatırlamıyor. Petrole kıyasla, gaz 10 yılda değerinin yaklaşık %80'ini kaybetti. Yeni milenyumun başlangıcından 12 yıl sonra, ABD-LNG ihracatçısı olmayı planlıyor. Bu durum Trinidad'a yardımcı olmadı. ABD pazarı artık Trinidad'ın gazına ihtiyaç duymuyor. Eski Başbakan Manning haklıydı. Gazınızı ihraç etmeden önce, kendi ülkenizde olabildiğince fazla katma değer yaratmak için kullanın. Sanırım bu düşünce birçok politika yapıcının aklından geçecektir. ABD'de şey gazının başarılı bir şekilde geliştirilmesi, liberal boru hattı düzenlemeleri, sübvansiyonlar ve hali hazırda mevcut olan bol miktarda sondaj kulesi ve diğer altyapı sayesinde mümkün olmuştur. Bu koşullar dünyanın başka yerlerinde aynı kombinasyonda mevcut değildir. Ancak şehir gazı ve petrolünün geliştirilmesi yine de, daha yavaş bir tempoda da olsa, gerçekleşmeye başlamıştır. Ülkeler ayaklarının altında yeni bir enerji bolluğu hayal ediyor ve bazıları biraz daha enerji açısından kendi kendine yeterli hale gelmeyi umuyor. Ancak, ABD'de ve diğer yerlerde şehir gazı geliştirme faaliyetlerinin büyümesi, çevre toplulukları, çevre STK'ları ve diğer baskı gruplarından büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu gruplar, hidrolik kırma işleminin yer sarsıntılarına neden olabileceğinden, kıt su kaynaklarının çok fazla kullanıldığından ve kullanıldıktan sonra kirlenip yanlış şekilde bertaraf edildiğinden, hidrolik kırma işleminde kullanılan kimyasalların doğal su kaynaklarını kirlettiğinden ve hidrolik kırma işleminden salınan doğal gazın içme sularına karışabileceğinden endişe duyuyorlar. ABD vatandaşlarının mutfak musluklarından akan suyu ateşe vermelerinin çarpıcı görüntüleri büyük endişeye yol açtı. Bunların çoğu şüphe ve yanlış bilgilendirmeden doğan korkulardır. Örneğin, 2010 yapımı Gasol CMD filminde incelenen su kirliliği olaylarının büyük ölçüde Colorado Eyaleti Petrol ve Gaz Koruma Komisyonu tarafından freking ile ilgisi olmayan faaliyetlerden kaynaklandığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, bazı endişelerin gerçeklere dayalı bir temeli vardır. Tıpkı nükleer enerjide olduğu gibi, bu yeni uygulanan teknoloji, tüm paydaşların endişeleri ticari kaygılarla dengelenmedikçe korkulacak ve direnişle karşılaşacaktır. İdeal olarak, tartışma kanıtlara dayanmalıdır. ABD'deki kanıtların bir kısmı, karlarını artırmak için bazı işletmecilerin kötü uygulamalarına işaret etmektedir. Sektörün itibarının en zayıf oyuncular tarafından belirlenmesini önlemek için her yerde standartlar ve düzenlemeler gereklidir. Büyük küresel değişimler, şist ve hidrolik kırma, ABD enerji arzında büyük bir değişimin başlangıcını temsil ediyor. Mitchell'in gaz için başlattığı yöntem, artık doğal olarak neredeyse geçirimsiz şist yataklarından veya diğer jeolojik oluşumlardan akıtılabilen petrol, ve benzeri sıvılar, içinde uygulanıyor, bu yataklara, sıkı petrol, veya, şist petrol, sahaları deniyor. Genel kanı, ABD'nin nihayet enerji konusunda fiilen kendi kendine yeterli hale gelebileceği yönündedir, aksi yönde karar vermedikçe, komşusu Kanada dışında hiçbir yerden enerji ithal etmesine gerek kalmayacaktır. Richard Nixon'dan bu yana her ABD başkanı, Orta Doğu ve Güney Amerika'dan gelen görünüşte güvenilmez kaynaklara bağımlılıktan kurtulmayı hedefleyerek bu bağımsızlığa ulaşmayı amaçlamıştır. Eğer bu gerçekleşirse, siyasi sonuçları çok geniş kapsamlı olacaktır. Bu, Doğu'dan ABD ve Batı'ya daha az petrol ve doğal gaz akışı olacağı ve Orta Doğu'dan Asya'ya çok daha fazla petrol ve doğal gaz akışı olacağı anlamına gelir. Arkadaşım ve Pulitzer ödüllü yazar Daniel Yergin'in yazdığı gibi, bu, dünya petrolünün yeniden dengelenmesinden başka bir şey değildir. ABD, hem kendi yarım küresinde hem de Orta Doğu'da tarihi enerji ve savunma ilişkilerini nasıl değerlendireceği konusunda birçok seçeneğe sahip olacaktır. Çin de, Orta Doğu'dan enerji ve özellikle petrol ithal etmeye devam ederken ilişkilerini gözden geçirmek zorunda kalacaktır. İç piyasada, ABD'nin kaya petrolü ve doğal gazından elde ettiği ucuz ve güvenilir enerji kaynağı, ona önemli bir ekonomik avantaj sağlamaktadır. Özetle, ABD'nin kendi kıtasından enerji ihtiyacını karşılayabilme durumuna nasıl tepki vereceğini bilemeyiz. Ancak, ABD'nin ve giderek enerjiye bağımlı hale gelen Asya ekonomilerinin alacağı kararlar, 21. yüzyılın küresel politikasını şekillendirecektir. ABD'nin artan doğalgaz tüketiminin önemli bir yan etkisi, karbondioksit emisyonlarında düşüş olmasıdır. Doğalgaz, karbon açısından hafiftir, aynı miktarda enerji üretimi için kömüre göre sadece yarı yarıya daha az karbondioksit üretir. Sonuç olarak, ABD'nin karbondioksit emisyonları son 5 yılda yaklaşık yarım milyar ton veya %7,7 oranında azaldı, bu, diğer tüm ülkelerden daha fazla bir düşüştür. Dünyada doğal gaz kullanımının artması, iklim değişikliği riskini azaltmada önemli olacaktır. Karbon korkuları ve iklim değişikliği. Nüfusun gücü, yeryüzünün insan için geçim kaynağı üretme gücünden o kadar üstündür ki, erken ölüm bir şekilde insan ırkını ziyaret etmek zorundadır. Devasa ve kaçınılmaz bir kıtlık arkadan pusuda bekliyor ve tek bir güçlü darbeyle nüfusu dünyanın gıdasıyla eşitliyor. 1798'de yazan Thomas Malthus, karanlık bir şekilde kıtlık, hastalık ve savaş dolu bir gelecek öngördü. Bu felaketleri, gıda arzımızın istikrarlı doğrusal büyümesini geride bırakan üstel nüfus artışına karşı gerekli ve doğal kontroller olarak gördü. Bu kontrollerin, insanlığı temel geçim kaynaklarıyla dolu bir hayata sözde, Malthus tuzağına mahkum ettiğine inanıyordu. Maltıs, elbette, sanayi devrimini öngörememişti. Malthus, kıyamet kehanetlerinde bulunan ancak teknolojik yeniliklerin dünyayı değiştirme kapasitesini takdir edemedikleri için yanılmış olan seçkin kehanetçilerden oluşan uzun bir listenin en eskilerinden biriydi. 1972'de, uluslararası bir düşünce kuruluşu olan Roma Kulübü, ünlü büyümenin sınırları başlıklı bir rapor yayınladı. Teknolojik veya siyasi bir değişiklik olmadığı varsayımıyla, sınırlı kaynaklara sahip bir dünyada hızlı nüfus artışının tehlikelerine baktı ve diğer şeylerin yanı sıra, milenyumun başında ciddi gıda kıtlığı olacağını öngördü. Bu modern zamanların maltusu, son 40 yılda buğday üretiminin iki katına çıkmasına yol açan yeşil devrimin sonuçlarını öngöremedi. Bugün, kişi başına gıda tüketimi 1972'ye göre yaklaşık %20 daha yüksek. Marion King Hubbard ve Roma Kulübü de dahil olmak üzere diğer petrol kıtlığı kötümserleri de şimdiye kadar yanıldıklarını kanıtladılar. Tahmin edilen talep bilinen arzın üzerine çıktığında fiyatlar yükselir ve yeni petrol kaynaklarına ulaşmak veya mevcut kaynakları daha iyi kullanmak için teknoloji devreye girer. 1980'de kanıtlanmış petrol rezervleri yaklaşık 650 milyar varil civarındaydı. O zamandan beri 700 milyar varilden fazla üretim yaptık ve şu anda en az 1,5 trilyon varil daha rezervimiz var. Bugün, dünyanın kötümserleri ve felaket tellalları yeni bir korkuya odaklandılar, iklim değişikliği. Küresel ölçekte kıtlık, hastalık ve savaştan oluşan maltusçu bir felaket öngörüyorlar. Kötümserlerin daha önce birçok kez yanıldığı düşünüldüğünde, bu sefer haklı olduklarına inanmak için herhangi bir neden var mı? İlk bakışta, bu yeni nesil kötümserlere biraz itibar kazandıracak iki neden var, insan kaynaklı iklim değişikliğine dair ikna edici bilimsel kanıtlar ve insanlığın bu sorunu çözme konusundaki görünürdeki yetersizliği, İnsan faaliyetlerinin dünyanın sıcaklığının yükselmesine neden olduğu ve bunun insanlar ve çevre için son derece ciddi sonuçlar doğurduğu konusunda güçlü bir bilimsel fikir birliği mevcuttur. Enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları hızla artmaya devam ediyor ve bunları kontrol altına almak için küresel bir anlaşma olasılığı yok. Bir tür olarak, bu varoluşsal zorluğun üstesinden gelmek için işbirliği yapma konusunda yetersiz görünüyoruz. Bilim ve iklim Değişikliği Riski İklim değişikliğinin gerçek riskinin farkına ilk kez 1992'de Rio de Janeiro'daki dünya zirvesinde vardım. Orada yüzden fazla devlet başkanı, diğer konuların yanı sıra küresel ısınmayla ilgili ne yapılması gerektiği konusunda görüşmek üzere bir araya gelmişti. Bilimsel veriler yeni değildi, ancak bu, konunun küresel gündeme gerçekten girdiği ilk seferdi. Rio'daki görüşmeler, görünüşte, petrol endüstrisinin ve BR'nin başarısıyla tamamen çelişiyordu. Ancak iklim değişikliğinin göz ardı edilebilecek veya yok sayılabilecek bir konu olmadığı açıktı, çok daha fazlasını anlamak ve BP'nin, çemberi kareye çevirebileceğini bulmak istiyordum. İklim değişikliği riskini azaltmak için önemli bir şey yapması gerekiyordu. Rio'dan sonra, konuyu kavramak amacıyla çok çeşitli bilim insanları ve uzmanlarla görüşmeler yaptım. Sonunda, beni ikna etmede en büyük rolü bir kişi oynadı. John Houghton, Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin, IPCC, Bilimsel Değerlendirme Grubu'nun başkanıydı. Eğitimini aldığım ve anladığım olasılıklar dilinde konuştu ve küresel emisyonlardaki artış konusunda artık pasif kalamayacağımız konusunda beni ikna etti. İklim değişikliği genellikle basit, doğrusal bir neden sonuç süreci olarak sunulur, artan enerji tüketimi atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunu artıracak, bu da yeryüzü sıcaklığının yükselmesine neden olacak ve çevremiz için felaket sonuçlar doğuracaktır. Ancak John Houghton ile yaptığım görüşmelerde anladığım kadarıyla, neden sonuç zincirinin her adımında birçok olası sonuç vardır ve her biri önemli hata paylarına tabidir. Atmosferimiz ve iklimimiz gibi karmaşık bir sistemi, insan faaliyetlerinin daha da karmaşık sistemlerine ilişkin varsayımlara dayanarak modellemek, büyük bir belirsizliğe yol açar. İklim değişikliğinin çevre, insan yaşamı ve ekonomi üzerindeki nihai etkilerini tahmin etmek ise daha da zordur. IPCC bunu, belirsizlik çağlayanı, olarak adlandırıyor. İklimin tam olarak nasıl değişeceğini veya bunun sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz. Ancak bu, hareketsizliği haklı çıkarmaz, belirsizlik, cehalet anlamına gelmez. Dünyanın yüzyıl sonra nasıl olacağını bilmek zordur. Ancak tahminlerde bulunabilir, doğasında var olan belirsizlikleri kabul edebilir ve uygun şekilde hareket edebiliriz. Ve anlayışımızı geliştirmek ve belirsizliği azaltmak için çalışmalar devam etmektedir. Karl Popper bir zamanlar tüm bilimi geçici olarak tanımlamıştı. Bilimsel yöntemin temel ilkelerinden biri tüm bulguların sorgulanabileceği ve sorgulanması gerektiğidir. İnsan faaliyetleri, atmosfer ve çevre arasındaki bağlantılar hakkındaki bilgimiz sürekli olarak sorgulanmalı ve eleştirilmelidir. İnsan kaynaklı iklim değişikliğine dair bilimsel kanıtlar artık son derece güçlü. 15 yıl önce bile ciddiye alınması gereken bir fikirdi. Bu yüzden 19 Mayıs 1997'de BP'nin iklim değişikliğine karşı harekete geçeceğini duyurmak için bir konuşma yaptım. Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nin Frost Amfiteyatrosu'nda, kavurucu güneşin altında durarak, BP'nin, analizin ötesine geçip çözümler araması ve harekete geçmesi, zamanının geldiğini açıkladım. O gün, tüm petrol endüstrisinden ayrıldık. Sonraki 10 yılda, iklim değişikliği konusu ilme kazanmaya devam etti. Birçok önde gelen politikacı, iklim değişikliğini gündeme getirmek için çalıştı. ABD Başkanı Clinton ve Başkan Yardımcısı A. Bir Gore, katılımcı ülkeler için bağlayıcı emisyon hedefleri belirleyen ilk ve tek anlaşma olan Kyoto protokolünün kabul edilmesi için çaba gösterdi. Protokol harika bir başlangıçtı, ancak bazı ölümcül kusurları vardı. Çin ve Hindistan'da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri kapsamıyordu ve ABD veya Avustralya tarafından asla onaylanmadı. Gore, özellikle uygunsuz bir gerçek belgeseliyle, insan kaynaklı iklim değişikliği hakkında daha fazla bilgi oluşturma ve yayma çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülünü kazandı. Kaliforniya'da, Eyalet Valisi Arnold Schwarzenegger, dünyanın en iddialı iklim değişikliği gündemlerinden birine öncülük etti. 2006 yılında, kendimi Sacramento Capitol'ün meydanındaki Schwarzenegger'ın ünlü Pro Çadırı'nda otururken buldum. Eyaletteki sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine göre 2020 yılına kadar %25 ve 2050 yılına kadar %80 oranında azaltmayı amaçlayan bir yasa tasarısı hakkında fikrimi almak istiyordu. Tam hedefler iddialı olsa da, Schwarzenegger iklim değişikliğinin sadece bir televizyon programında tartışılabilecek bir konu olmaktan ziyade hükümet eylemini gerektirdiğini gösterdi. Birleşik Krallık'ta Tony Blair, 2005 yılında İskoçya'daki Glen Eagles'te düzenlenen G8 zirvesinde iklim değişikliğini odak noktası olarak seçti. Bence bu, uluslararası düzeyde iklim değişikliğine olan siyasi ilginin zirve noktasıydı. Blair, dünyanın sekiz büyük ekonomisinin liderlerini iklim değişikliğinin ortak geleceğimiz için oluşturduğu ciddi riskler konusunda ikna etti, ancak alınacak pratik önlemler konusunda bir anlaşmaya varılamadı. Kamuoyundaki endişeye ve dünya liderleri arasındaki gerçek kararlılığa rağmen, küresel bir eylem gerçekleştirilmedi. Söylemler gerçekliğin önüne geçmişti. Uluslararası başarısızlık. O zamandan beri, iklim değişikliği konusunda anlamlı bir uluslararası anlaşmaya varılması ihtimali, her geçen yıl ve BM İklim Değişikliği Konferansı'nın her zirvesiyle birlikte azaldı. 17. İklim Değişikliği Konferansı Aralık 2011'de Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlendi. Önümüzdeki yıllarda bağlayıcı bir anlaşmaya varılacağına dair sözler verilmesine rağmen, somut bir sonuç elde edilemedi. Devlet başkanları, Euro bölgesindeki yoğunlaşan krizle daha çok ilgileniyorlardı. İklim değişikliği konusu bir kez daha uzun süre ertelendi. Peki insanlık, varoluşuna yönelik en büyük potansiyel tehditle karşı karşıya olmasına rağmen neden bir çözüm üzerinde anlaşmaya varamadı? Bence sorun, belirsiz ve uzak bir tehlike yıl karşı karşıya kalındığında insanların sergilediği davranış biçiminden kaynaklanıyor. Seçkin İngiliz sosyal bilimci Anthony Giddens, iklim değişikliğine karşı harekete geçmememizin nedeninin, tehlikelerin günlük hayatta açıkça görülmemesi olduğunu yazıyor. Seçmenler olasılıklarla, tahminlerle ve fedakarlıklarla iyi başa çıkamıyor, gerçeklik ne olursa olsun, her şeyin yolunda gideceğini söyleyenlere inanmayı tercih ediyorlar. Hükümetler kemer sıkma programlarına devam ederken ve yavaş büyüme ile enflasyon dünyanın büyük bir bölümünde yaşam standardını aşındırırken, birçok seçmen iklim değişikliği ile mücadeleyi karşılanamaz bir lüks olarak görüyor. İklim değişikliğinin etkileri, bugün ödemek zorunda oldukları faturaların aksine, belirsiz, uzak ve dağınık. Kısa süreli görevler için seçilen demokrat politikacılar doğal olarak bu duyguları yansıtıyor. İklim değişikliği, ekonomi düzeldiğinde veya yeniden seçildiklerinde ele alınacak bir konu. Ancak sorun, salt kısa vadeli düşünceden daha derin. Mantıksızlığımızın üstesinden gelip uzun vadeli çıkarlarımızı korumak için harekete geçsek bile, iklim değişikliği konusunda küresel bir anlaşmaya varmak kolay olmayacaktır. Sorun, kolektif eylemle ilgili, küresel ortak kaynakların trajedisi. Karbondioksit ulusal sınırları tanımaz ve bu nedenle atmosfere daha fazla karbondioksit pompalanmasının yol açtığı hasar herkes tarafından paylaşılır. Bir ülke emisyonlarını azaltırken diğerleri azaltmazsa, yine de aynı iklim değişikliği riskiyle karşı karşıya kalır. Emisyonları azaltmak küresel çıkarımıza olsa da, diğerlerinin de aynı şeyi yapacağına dair bir garanti olmadan hiçbir ülke bu maliyeti üstlenmeyecektir. Bedavacı olmak daha ucuz ve daha kolaydır. Dolayısıyla değişim, emisyon azaltımlarının nasıl paylaşılacağına dair ortak bir anlaşmayı gerektirir. Ancak her ülke için maliyetler ve faydalar farklıdır. Küçük ada ülkeleri yükselen deniz seviyelerinin sonuçlarından korkar ve bu nedenle en zorlu emisyon hedeflerini talep ederler. Kanada ve Rusya gibi uzak kuzeydeki geniş ülkeler ise, Toprakları daha verimli hale geldikçe ve mineral kaynaklarına erişimleri kolaylaştıkça, iklim değişikliğinden aslında fayda sağlayabilirler. En büyük görüş ayrılığı zengin ve fakir ülkeler arasında mevcuttur. Gelişmekte olan ülkeler, özellikle Çin ve Hindistan, iklim değişikliğinin kendi suçları olmadığını savunuyorlar. Çin, diğer tüm ülkelerden daha fazla karbondioksit salımı yapıyor, ancak kişi başına düşen emisyonları ABD'ninkinin sadece üçte biri kadar. Ucuz karbon bazlı enerjiye erişim, dünyanın tüm müreffeh ekonomilerinin kalkınmasının temelini oluşturmuştur. Çin, haklı olarak, batının sahip olduğu kalkınmadan neden mahrum bırakılsın diye soruyor. Kyoto zirvesindeki bir Çinli delege, bakış açısındaki farklılığı şöyle tanımladı, gelişmiş ülkelerin, yaptığı şey lüks emisyonlardır. Bizim yaptığımız şey ise hayatta kalma emisyonlarıdır. Gelişmiş ülkeler ve en önemlisi ABD, gelişmekte olan ülkeleri sorumluluktan kurtaran bir anlaşmanın, onları giderek güçlenen küresel rakiplerine karşı ekonomik olarak dezavantajlı duruma düşürebileceğini savunuyor. Farklı ulusal çıkarlar ve belirsiz, uzak bir sorunla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde, umutlarımızı uluslararası bağlayıcı bir anlaşmaya bağlamanın yanlış olduğunu bilmeliydik. Nükleer silahların yayılmasını kontrol altına alma girişimimizde daha önce de benzer durumlarla karşılaştık, bir ulusun nükleer silahlardan vazgeçmesi ancak diğer tüm ülkelerinde vazgeçeceğinden emin olması durumunda kendi çıkarınadır. Nükleer kıyamet riskiyle karşı karşıya olsak bile, nükleer silahları ortadan kaldırmak veya yayılmalarını önlemek için bir anlaşmaya varamadık. İklim değişikliği, çok büyük ölçekte kolektif bir eylem sorununu ortaya koymaktadır. İnsanlığın çıkarlarını 10 yıllar sonra korumak için, yeryüzündeki her ülkenin ve neredeyse her bireyin yaşam biçimini değiştirmesi ve başkalarının da aynı şeyi yapacağı sözü vermesi gerekmektedir. Bu, uluslararası düzeydeki demokratik kurumların kapasitesinin çok ötesinde, muazzam bir meydan okumadır. Şaşırtıcı bir şekilde, küresel bir anlaşma olmamasına rağmen, Enerji sistemindeki teknolojik yenilikler ve yerel, bölgesel ve ulusal çıkarlardan kaynaklanan kaotik bir siyasi ilerleme yamaçının etkisiyle değişim zaten gerçekleşiyor. Karbon teknolojisi Karbonifer döneminin başlangıcında, 360 milyon yıl önce, ilk ilkel ormanlar dünya atmosferinden karbondioksit emdi. Zamanla, ölüm, çürüme, ısı ve basınç yoluyla bu ormanlar 5 trilyon ton karbon fosil yakıtına dönüştü. Sanayi çağından bu yana insanlık, bunun yaklaşık yüzde5’ini karbondioksit olarak atmosfere geri saldı. İnsanlık, enerjiye olan arzusuyla hareket ederek, karbon dağılımını daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştirdi. Ve enerji kullanım şeklimizi değiştirmediğimiz sürece bu dağılım değişmeye devam edecek, 2050 yılına kadar yeryüzünde muhtemelen 2 milyar daha fazla insan olacak ve küresel enerji tüketimin neredeyse iki katına çıkacak. Teknoloji bize bu dengeyi yeniden sağlamak için 3 yol sunuyor, enerji tasarrufu, düşük karbonlu enerji ve karbon yutaklarının oluşturulması. Öncelikle, daha az enerji kullanabiliriz. Yaşam standartımızı düşürmeye istekli değilsek, enerji tüketimini azaltmak için verimliliği artırmamız gerekir. Birçok durumda bu nispeten kolay ve ekonomik olarak caziptir. Çünkü verimlilik kazanımları genellikle önemli tasarruflar sağlar. Video görüşmeleri ve uzaktan işbirliği gibi dijital iletişimdeki yenilikler özellikle önemli olabilir. Ancak enerji verimliliği göründüğü kadar sihirli bir çözüm değil. Bir şey daha verimli hale geldiğinde insanlar onu daha çok kullanır. Ve insanlar enerji verimliliği sayesinde para tasarrufu yaptıklarında, bu parayı enerji kullanan diğer ürünlere harcarlar. Enerji verimliliği, enerji tasarrufu ile aynı şey değildir. İnsanları tasarruf etmeye teşvik etmek için teknoloji uygulaması yeterli değildir, eğitim, teşvikler ve potansiyel olarak düzenlemeler de gereklidir. Karbon dengesini yeniden sağlamanın ikinci teknolojik aracı, enerji üretiminin karbon yoğunluğunu azaltmaktır. En heyecan verici olanı ise rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını da içeren sıfır karbonlu enerji kaynaklarının geliştirilmesidir. Sadece 10 yıl önce, bunlar geliştirme aşamasındaki niş teknolojilerdi, aşırı pahalıydılar ve yalnızca çok küçük ölçekte kullanılıyorlardı. Ancak 2010 yılında, yenilenebilir enerji kaynakları dünya genelinde kurulan yeni elektrik kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturuyordu. Son 7 yılda, rüzgar enerjisi kapasitesinde 4 kat, güneş enerjisi kapasitesinde ise neredeyse 13 kat artış yaşandı. Bu hızlı büyüme, üretim ölçeğinde muazzam artışlar ve verimliliği artıran ve maliyetleri düşüren olağanüstü bir öğrenme süreci sağladı. Örneğin, 2008 yılında güneş fotovoltaik hücrelerinin kapasitesi watt başına 4 dolardı. Bugün aynı kapasite 1 dolardan daha az bir maliyetle üretilebiliyor. Kopenhag ve Durban'daki uluslararası konferanslardan uzakta, enerji sistemimizi dönüştürmeye yeni başlayan sessiz bir devrim yaşanıyor. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji kaynakları enerji karışımının hala küçük bir bölümünü oluşturuyor ve karbon yakıtlar daha birkaç on yıl boyunca bizimle olacak. Bu nedenle, karbon yoğunluğunu azaltmak, fosil yakıt karışımını kömür ve petrolden doğal gaza doğru değiştirmeyi gerektiriyor. Doğal gaz, üretilen eş miktarda elektrik için kömürün ürettiği karbondioksitin yarısını üretiyor. Kömür, son 10 yılda yeni enerji talebinin neredeyse yarısını karşıladı, ancak ucuz doğal gaz üretimindeki son patlama, yakında gaz yakıtlı elektrik üretiminin kömür yakıtlı santrallerin yerini almasına neden olabilir. Gaz santrallerinin ayrıca, güneş ışığı olmadığında veya rüzgar esmediğinde yenilenebilir enerji arzındaki düşüşleri karşılamak için üretimlerini hızla artırabilme avantajı da vardır. Petrolün yerini alacak alternatifler bulmak daha zor, çünkü doğal gazın enerji yoğunluğu onu otomobil ve uçaklarda benzersiz bir şekilde kullanışlı kılıyor. Doğal gazlı araçlar, 1960'larda Çin'de kullanılan, da Kibao, Büyük gaz torbası, otobüslerinden bu yana çok yol kat etti. Devasa, gri gaz dolu torbalar, otobüsün çatısında tehlikeli bir şekilde durur, hızla söndüğü ve yanlardan sarktığı için sürekli olarak yeniden doldurulması gerekirdi. Doğal gaz ulaşım için kullanılmaya devam edecek ve eğer gazdan elde edilen bir birim enerji, ABD'de olduğu gibi, petrolün fiyatının çok daha düşük bir kısmına satılırsa, daha yaygın olarak kullanılacaktır. Elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar da olası çözümlerdir, ancak yaygın olarak kullanılmaları için altyapıya maliyetli bir yatırım gerekmektedir. Dizel ve benzinin yerini alabilecek daha acil bir alternatif ise biyoyakıttır. Bitki ve hayvan kalıntılarını ham petrole dönüştürmek için milyonlarca yıl süren süreçlere güvenmek yerine, daha farklı ve daha hızlı bir yöntem kullanabiliriz, ürün yetiştirip bunları yakıta dönüştürmek. Büyümeleri sırasında karbondioksit emilir ve yanma sırasında salınır. ABD'de, karbondioksit emisyonlarını azaltma amacıyla çıkarılan yasalar, benzin istasyonlarındaki benzinin çoğunun Mısır'dan elde edilen %10 etanol içermesi anlamına geliyor. Burada tehlikeler var, biyoyakıt için yetiştirilen ürünler, çok ihtiyaç duyulan gıdanın küresel arzını azaltmamalıdır. Atmosferdeki karbondioksit seviyelerini azaltmanın üçüncü ve son yolu, onu karbon depolarında hapsetmektir. Bu, en açık şekilde, ormanlardaki ve belirli topraklardaki mevcut karbon depolarını korumak, restore etmek veya genişletmek anlamına gelir. Ancak zamanla, fosil yakıtların yakılmasına müdahale ederek, karbondioksiti kaçmadan önce yakalayıp yeraltına gömerek yapay karbon depoları oluşturma olasılığımız da vardır. Kasım 2010'da, Çin'in öncü karbon yakalama teknolojisini yerinde görmek için, Pekin yakınlarındaki Huaneng Gobeidian Enerji Santralini ziyaret ettim. Bu proje, Çin'de karbon yakalama sürecini gösteren ilk santral olma özelliğini taşıyor. Bir futbol sahasının yarısı kadar bir alanı kaplayan karmaşık bir çelik boru düzeneği vardı. Boruların içinde, alttaki kömür fırınından çıkan karbondioksiti donduran bir sıvı bulunuyordu. İzlerken, iş tulumu giymiş iki işçi öne çıktı ve düzeneğin yan tarafındaki bir kapağı açarak donmuş karbondioksit dolu bir kap çıkardı. Eldivenli ellerimle birazını tutarak, hızla eriyip atmosfere karışmasını izledim. Ancak Huaneng projesi henüz sadece bir gösteri niteliğinde olup, yılda yalnızca 3000 ton karbondioksit yakalayabiliyor. Bu da Çin'in toplam emisyonlarının milyonda birinden daha az. Karbondioksitin önemli ölçekte yakalanabilmesi için uzun zaman geçmesi gerekecek. Dahası, karbonu yakalamak hikayenin sadece yarısı, onu depolayacak bir yer bulunması gerekiyor. Olasılıklar çeşitli ve hayal gücünü zorlayan nitelikte, kaya oluşumlarında depolamadan, deniz suyunda karbondioksitin battığı nokta olan 3 kilometre derinlikte büyük karbondioksit gölleri oluşturmaya kadar uzanıyor. Birçok insan karbondioksitin büyük miktarlarda yer altında depolanması fikrinden rahatsızlık duyuyor ve bir karbon deposunun yanlışlıkla serbest bırakılması durumunda neler olabileceğinden korkuyor. Nükleer enerjinin büyümesini yavaşlatan atık depolama konusundaki aynı endişeler şimdi fosil yakıtlar için de geçerli olmaya başlıyor. Karbon yakalama ve depolama teknolojisi, ancak ekonomik olarak rekabetçi hale getirilebilirse karbondioksit emisyonları üzerinde etkili olacaktır. Aksi takdirde tüketiciler ve endüstri tarafından kullanılacak enerji, karbon yakalamak için kullanılmalıdır. Huaneng, gazlı içeceklerde ve rak konserlerinde kullanılan kuru buzda kullanılmak üzere dondurulmuş karbondioksit satıyor, ancak bu ürünlerin pazarı toplam karbondioksit emisyonlarına kıyasla çok küçük. Daha makul bir alternatif, kalan son petrol miktarını geri kazanmak için karbondioksiti petrol rezervlerine enjekte etmektir. Aşağıdan yukarıya siyaset. Dolayısıyla insan zekası çok çeşitli teknik çözümler sunmaktadır, enerji ihtiyacımızı azaltan ürünler, daha az karbon salımı yapan yeni enerji kaynakları ve aksi takdirde salınacak olan karbonu yakalama yöntemleri. Gezegenin karbon kaynaklı tahribatını kontrol altına almak için elimizde gerekli araçlar mevcut. Ama daha da önemlisi, bunu gerçekleştirecek sosyal yapılara sahibiz. Düşük karbonlu devrim, büyük çok taraflı anlaşmalar, merkezi kararlar ve devasa yeni finansal mekanizmalar yoluyla değil, aksine karmaşık, Kaotik, aksayan, aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen küçük değişikliklerin bir araya gelmesiyle zaten gerçekleşiyor. Her düzeyde ülke, bölge, şirket ve hane halkı ilgili tarafların çıkarlarıyla uyumlu değişiklikler yapılıyor. Bunların çoğu dramatik değil, ancak toplamda önemli. Ortak çıkarları olan uluslardan oluşan mozaikler, herhangi bir üyeye rekabet avantajı sağlamadan emisyon hedefleri belirlemek, Karbon için bir fiyat uygulamak ve düşük karbonlu teknolojileri desteklemek için birlikte çalışabilirler. Avrupa, yenilenebilir enerji üretim miktarı hedefleri ve emisyon ticareti sistemi konusunda ortak bir anlaşmaya varılmasıyla bunun en iyi örneğidir belki de. Enerji güvenliği ve yerel hava ve su kirliliği endişeleriyle hareket eden bazı ülkelerde tek taraflı adımlar atıyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan yüzü aşkın ülke şu anda yenilenebilir enerjiyi destekliyor. Dünyanın en büyük temiz enerji tüketicisi olan Çin, 2020 yılına kadar enerjisinin %15'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Hükümetler yenilenebilir enerjinin sağlayabileceği faydaları açıklayabildiği ve maliyetler düştükçe sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılabileceğine insanları ikna edebildiği her yerde, yenilenebilir enerji büyümeye devam edecektir. Hükümetler açık ve güvenilir mali destek sunabildiğinde, yatırımda bunu takip edecektir. Son 7 yılda, temiz enerjiye yapılan yatırım her yıl ortalama %30 oranında artmıştır. Hane halkı düzeyinde, batılı tüketiciler alışkanlıklarını değiştiriyor, hem para tasarrufu yapmak hem de çevreyi korumak için daha az enerji tüketiyorlar. İklim değişikliğine dair endişeler, harcama kararlarına yansıyor ve işletmeler üzerinde çevresel performanslarını iyileştirme baskısı oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanında, değişimin mümkün olduğu küçük koalisyonlar kuruluyor. Bu, küresel bir anlaşma kadar kapsamlı, verimli veya etkili olmayacak, ancak en önemlisi siyasi olarak uygulanabilir. Değişim gerçekleşiyor ve bu bize umut vermeli. Ancak bu yeterli değil. Ortak bir amaç görüşüne sahip bir liderler grubu bulmalıyız. Bu amaç, iklim değişikliğinin insanlık için vahim sonuçlar doğurma riskini olabildiğince sınırlamaktır. Bu liderler, olası sıcaklık artışının en azından ılımlı hale getirildiği bir noktaya ulaşmamızı sağlayacak şekilde, ülke ve yerel düzeyde gerçekleşen tüm faaliyetleri teşvik etmelidirler. Liderliğin etkinliği bağlama bağlı olduğundan, ortak amaçlarına doğru ilerlemek için doğru ekonomik ve siyasi koşulları seçmeleri gerekir. Ve bunu başaramazlarsa, bizi farklı bir iklim koşullarına uyum sağlamaya hazırlamaları gerekir. Karbon insanlığa çok iyi hizmet etti, bunun için imkansız bir bedel ödetmemesini sağlamalıyız. Altın, El Dorado, 1980'lerin sonlarında Kolombiya'nın Bogota şehrindeki Museo del Oro'ya yaptığım ilk ziyaretin en önemli noktası, Altın Kral El Dorado'nun muhteşem altın salıydı. Salın ortasında oturan kral, gösterişli bir başlık takıyor ve etrafında 12 küçük figür bulunuyor. Basit insan figürlerinden bazıları, salı kürek çeker gibi kenarda otururken, diğerleri ise süslü mücevherlerle bezenmiş ve jaguar başlarına benzeyen maskeler takmış halde krala hizmet ediyor. Sal, Bogotan'ın kuzeydoğusundaki Guatavita gölünde Mühika kabilesinin yeni liderinin karşılandığı ritüeli temsil ediyor. Şafak vakti güneş doğarken, kral çıplak bırakılır ve tüm vücudu ince altın tozuyla boyanırdı. Sabah ışığını yansıtan kral, gölün kıyısında kabilesinin insanları dans ederken, şarkı söylerken ve davul çalarken salın üzerine binerdi. Baş şefler, salın ortasına doğru kürek çekmeden önce ayaklarının dibine daha fazla altın, mücevher ve zümrüt yerleştirdiler. Ortaya ulaştıklarında ve göl kenarından gelen bağırışlar doruk noktasına ulaştığında, sal durdu ve sessizlik için bir bayrak çekildi. Baştan beri tamamen hareketsiz ve sessizce oturan altın kral, daha sonra göle adaklarını sundu ve zenginliklerini suya attı. Son altın parçası da kaybolunca bayrak indi ve yeni hükümdarın kutlamaları devam etti. Çıplak altın adam güneşte parlamaya devam etti ve böylece tüm yaşamın kaynağıyla bağlantı kurdu. El Dorado basitçe altın adam anlamına gelir. Ancak Altın Kral'ın adı ilk kez 1541'de İspanyol tarihçi Fernandez de Oviedo tarafından tanımlandığından beri, süslenmiş, abartılmış ve dünyanın her köşesindeki hayal gücünü ele geçirmiştir. Eldorado, altın bir adamdan efsanevi bir şehre ve sonunda altından yapılmış bir imparatorluğa dönüştü, her zaman bir sonraki dağ sırasının ardında veya bir sonraki vadinin ötesinde bulunacak bir rüya ve çılgın bir özlem haline geldi. Sal, 1969 yılında Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneyindeki küçük bir mağarada üç yerel çiftçi tarafından bulundu. Mağaraların yanı sıra Müika halkı dağlara, göllere ve lagünlere de tapıyordu. Bu kutsal yerlerde tapınaklar inşa edilmişti ve bazı kabileler insanın bir gölün derinliklerinden çıktığına bile inanıyordu. Ancak Mühika halkının en çok saygı duyduğu Tanrı, medeniyeti ve bilgeliği temsil eden Güneş Tanrısı Hüeydi. Sıcaklık, ışık ve yaşadıkları gerçek günleri getiren Güneş'e olan inançları sarsılmazdı. Güneş'e ve dolayısıyla hem rengi hem de fiziksel dayanıklılığıyla Güneş'in bir yansıması olan altına tapıyorlardı. Havadaki diğer atomlarla reaksiyona girmeye isteksiz olan altın kararmaz, parlaklığı her sabah Güneş'in doğuşu kadar sabittir. BP'nin arama işini yönettiğim dönemde sık sık Bogota'yı ziyaret ederdim. Bogota, güzel bir başkanlık sarayı ile çevrili geniş bir meydanın etrafında kurulu, geleneksel bir İspanyol sömürge şehridir. BP, yıllarca süren çalışmaların ardından, Bogota'dan 200 kilometre uzaklıkta, ücra ve tehlikeli bir bölge olan Casanare'nin doğu eyaletinde devasa Kajyana petrol sahasını keşfetti. Ziyaretlerimden birinde, BP'nin yöneticisi Richard Campbell bana Kolomb öncesi döneme ait bir pişmiş toprak heykel verdi. Bu, milattan sonra 1. ve 10. yüzyıllar arasında Cahuja Nehri'nin dağlık yamaçlarında yaşayan Kolombiya'nın eski Quimbaya uygarlığına ait küçük, oturan bir figürdü. Nesne beni çok etkiledi. Kimi tasvir ediyordu ve Quimbaya için ne gibi dini bir önemi olabilirdi? Birbiri ardına kitaplar edindim ve ilgim arttıkça, Kolomb öncesi eserlerden oluşan küçük koleksiyonumu genişletmeye başladım. İşte o zaman Museo del Oro'yu ziyaret etmeye karar verdim. Müzeye ilk girdiğimde, altın eşyaların ışıltılı parlaklığı beni büyüledi. Altın, en süslü ve başarılı taş ve pişmiş toprak eserlerinden bile onu ayıran eşsiz, yüce bir kaliteye sahip. Altının ışıltısıyla yıkanmanın sakinleştirici, hatta rahatlatıcı bir yanı var, hayatımda ilk kez bu elementin zenginlik göstergesinin ötesindeki özel çekiciliğini takdir etmeye başladım. Altın evrensel bir çekiciliğe sahip. Birbirinden çok farklı kültürler her zaman altına büyük değer vermiştir. Ancak kültürler çarpıştığında, ona sahip olma arzusunun yarattığı rekabet yıkıcı sonuçlar doğurabilir. 1537'de İspanyol Fatihler, Amerika kıtasındaki müika halkıyla ilk kez karşılaştılar. Bu gelişmiş tarım topluluğu, Bogota merkezli 1 milyondan fazla sakini barındırıyor ve Doğu Cordillera dağlarının yüksek ovalarında yaklaşık 25 bin kilometre karelik bir alana yayılmıştı. Fatihler, bu toprakları hızla ve acımasızca ele geçirdiler. Kılıç ve kalkanlarla donanmış atlı İspanyollar, Yalnızca ateşte sertleştirilmiş ahşaptan yapılmış silahlarla donanmış Müyika savaşçılarını kolayca alt ettiler. Kılambus'un 1491'de Bahamaların küçük adalarına varmasından bu yana, Fatihlerin karşılaştığı her yerli topluluğun başına benzer bir kader gelmişti. İster küçük Karayip Adası kabileleriyle, ister Aztek ve İnkaların geniş imparatorluklarıyla karşı karşıya olsunlar, İspanyol askeri gücü yenilmezdi. Fatihler, verimli topraklar ve Güney Denizi'ne bir ticaret yolu arayışıyla Kılambus'u takip etmişlerdi, ancak her şeyden önce altın arıyorlardı. İspanya Kralı Ferdinand'ın emrettiği gibi, altın alın, mümkünse insancıl yollarla, ama her ne pahasına olursa olsun altın alın. Hiçbir hikaye, Fatihlerin altın hırsını İnka İmparatoru Atahualpa'nın yakalanması ve öldürülmesinden daha iyi anlatamaz. Kasım 1532'de Francisco Pizarro, İnka taşra kasabası Cajamarca'ya saldırdı. İmparator altın bir taht üzerinde getirilirken, Pizarro kasaba meydanının etrafındaki evlerde saklanan adamlarına silahlarını ateşleyerek dışarı çıkmaları için işaret verdi. İspanyollar, İnka savaşçılarına göre sayıca çok azdı, ancak atların ve barut patlamalarının arasında kaçan İspanyolları karıncalar gibi öldürdüler. Atahualpa esir alındı ve hayatından korkarak imparatorluğuna bir mesaj gönderdi, İspanyollara hem geçiş özgürlüğü hem de istedikleri kadar altın ve mücevher verilmeliydi. Pizaroya, 7 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde bir odayı dolduracak kadar altın vereceğine söz verdi. Her gün daha fazla inka, ağzına kadar altın parçalarıyla dolu altın sürahiler ve kavanozlar taşıyarak geliyordu. Esir alanlarını yatıştırmak için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen, Atahualpa vatana ihanetten yargılandı ve kazıkta yakılmaya mahkum edildi. Son anda Hristiyanlığı kabul etti ve ateşten kurtuldu, bunun yerine boğularak öldürüldü. Pizarro daha sonra hızla imparatorluk içinde ilerleyerek Inkaların kalbi olan Cuzco'yu ele geçirdi. Müyika ve Inka halklarının altın zenginliği, Fatihlerin en çılgın beklentilerinin bile ötesindeydi. Bu zenginlik, El Dorado'nun altın zenginliğine dair giderek daha da abartılı hale gelen vizyonun temelini oluşturdu. 1541'de, modern zamanlarda Ekvador'un başkenti olan Quito'dan, şehrin karizmatik valisi ve Francisco'nun kardeşi Gonzalo Pizarro önderliğinde El Dorado'yu aramak için ilk sefer düzenlendi. Gonzalo, 200'den fazla altın düşkünü İspanyol ve 20 kat daha fazla yerli köle topladı. At sırtında, Kuito'dan doğuya, kısa süre sonra öğreneceği gibi, Güney Amerika'nın en vahşi ve en düşman bölgelerinden birine doğru yola çıktılar. Karanlık, nemli ve geçilmez ormanı yararak ilerleyen Pizarro'nun adamları haftalarca körü körüne yürüdüler. Timsahlarla, dev yılanlarla ve jaguarlarla karşılaştılar, her pala darbesinde, böcekler yukarıdan üzerlerine yağıyordu. Pizarro, misafirperver olmayan bataklıklara doğru gittikçe daha da ilerlerken, adamlarının çoğu daha önce hiç karşılaşmadıkları hastalıklardan öldü. Yiyecek kalmaması ve hayatta kalan yerli kölelerin sayısının az olması nedeniyle Pizarro geri dönmek zorunda kaldı. İspanyol fatihleri, soykırıma eşdeğer acımasız bir kampanya yürüttüler. Topraklarını ele geçirirken on binlerce, hatta yüz binlerce yerliyi katlettiler. Avrupa'dan getirilen ve bağışıklık sistemlerinin yetersiz olduğu kızamık gibi hastalıklardan daha da fazla yerli öldü. Yerli nüfus neredeyse tamamen yok edildi. Fatihlere karşı açılan davaların yasal kayıtları, yaygın suçlarına dair korkunç bir bakış açısı sunuyor. Kota kasabasında, yerel şef Van de Arevalo'ya istediğinden daha az altın verdi ve bu yüzden Arevalo altını yok etti, içindeki birçok yerliyi öldürdü, bazılarının ellerini veya burunlarını, kadınların göğüslerini ve küçük çocukların burunlarını kesti. Gonzalo Pizarro uzak bir köye vardığında, altından yapılmış bir şehir hakkında soru sordu, köylüler ona istediği cevapları vermezlerse, onları işkenceye maruz bıraktı veya bacaklarının arasına bir kazık sokup başlarından çıkararak diri diri yaktı. Pizarro, El Dorado'yu aramak için düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanacak birçok seferin ilkine liderlik etti. Sonraki 300 yıl boyunca, aralarında Sir Walter de bulunduğu binlerce adam, El Dorado'nun peşinde Kolombiya'nın tehlikeli ormanları ve otlaklarından geçti. Daha fazla alan keşfedildi ve efsane giderek itibarını kaybetti, ancak cezbedici söylentiler İspanyol sömürge kasabalarına akmaya devam etti. 1900'lerin başlarında bile, demir baronlar olarak bilinen Kurup ailesi, Altın Kral'ın efsanevi zenginliğini aramak için Brezilya'nın Mato Grosso bölgesine bir sefer düzenledi. Daha önceki tüm seferler gibi, bu seferde başarısızlıkla sonuçlandı. Hem İspanyol fatihleri hem de inkalar altına değer veriyordu, ancak İspanyolların altına olan açgözlülüğü vahşi ve doyumsuzdu. İnkalar bunu anlayamıyordu çünkü altına dini bir anlam yükleseler de, onu pek az kullanıyorlardı. Onlar için emek, para birimiydi ve altın bir ödeme aracı değildi. Altın, alet ve silahlarda kullanılamayacak kadar yumuşak ve ağır, pratik olmayan bir metaldi, altın pulluklar toprak sürmez, altın kılıçlar keskinleşmezdi. İnkalar, İspanyolların Amerika'ya getirdiği demir eşyalarda daha fazla değer görüyordu. İspanyollar için daha fazla altın, daha fazla zenginlik ve daha fazla zenginlikte daha fazla güç anlamına geliyordu. Amerika'nın dini ve sanatsal mirasına ait eşyalar eritilip, her biri 200 ton altın taşıyan 60 gemilik konvoylar halinde İspanya'ya geri gönderildi ve sadece madeni paraya dönüştürüldü. Bu büyük kazanç, İspanya'ya geldiği kadar hızlı bir şekilde de gitti. Doğudan gelen abartılı lükslere ve aynı derecede abartılı savaşların finansmanına çok fazla para harcandı. Kolay para, çalışma için çok az teşvik sağladı ve ülke içindeki sanayi durgunlaştı, iş gücünün Amerika'ya göç etmesi durumu daha da kötüleştirdi. İspanya hızla bir borç sarmalına ve nihayetinde iflasa sürüklendi. 2000'li yılların sonlarında olduğu gibi, bugün ucuz kredi şeklinde karşımıza çıkan, bedava paraya, kolay erişim, ekonomilerini zayıflattı. Kolomb öncesi altının sistematik olarak yağmalanması ve eritilmesi, Güney Amerika'nın kültürel mirasının büyük bir bölümünü yok etti. 1939'da Bogota'daki Museo del Oro, Altın Müzesi, geriye kalan az miktardaki mirası koruma amacıyla kuruldu. Müzenin temel objesi, eski Quimbaya halkı tarafından yapılmış, küçük kabak şeklinde bir nesne olan Poporos'tur. Poporos, kokain benzeri bileşiklerin salınımını önemli ölçüde artırmak için koka yapraklarıyla çiğnenen kireci, meyve değil, mineral, depolamak ve ezmek için kullanılır. Özellikle duyusal bir şekilde sahip olan bu nesnenin şişkin kıvrımları insan cinsel organlarını ve meyveleri çağrıştırır. Kuyumculuk sanatının muhteşem bir göstergesidir, öyle ki koleksiyonum için bir tane bulmaya karar verdim. Birçok başarısız girişim ve şüpheli bir şekilde bulunan veya kopyalanmış poporo tekliflerinden sonra istediğimi elde ettim. Bayanın altın işçiliği, Orta ve Mesoamerika'daki sonraki heykel sanatının çoğunu etkiledi. Ancak bu şekiller, modern çağın büyük ustalarını da etkiledi. Bu formlar Picasso ve Meigs'in eserlerine, Britanya'da ise Henry Moore ve Jacob Epstein'in eserlerine yansıdı. Geçmişteki son derece sofistike altın işlemelerinin küçük hatırlatıcıları her yerde karşımıza çıkıyor. Altın olağanüstü bir çekiciliğe sahiptir. En büyük özelliklerinden biri, eski Firavunlar zamanından beri bilinen, bozulmaz olmasıdır. Antik Mısırlılar altını, Güneş Tanrısı Ra'nın lekesiz eti olarak kutsal kabul ederken, 2000 yıl sonra Mühika halkı da yeni liderlerini ilahi bağlantılarını sembolize etmek için altın tozu ve mücevherlerle süslemiştir. Ancak yakın zamanda, 1995 yılında, Danimarka'daki bir üniversitede çalışan iki bilim insanı, altının neden kararmadığını ortaya koymuştur. Bunun nedeni, altının yüzeyindeki elektronların dağılım şeklidir. Bu elektronlar, oksijen veya kükürt gibi diğer yabancı atomların bağlanma şansını etkili bir şekilde engeller. Altın, aynı zamanda mükemmel bir elektrik iletkenidir. İletkenlik gücü ve kararmaması, küçük elektronik bileşenleri bağlamak için mükemmel bir yöntem olmasını sağlar. Bunu bir cep telefonundaki S.I.M. kartta görebilirsiniz. Elektrik uygulamaları, külçe, madeni para veya yatırım için kullanılmayan tüm altının neredeyse sini oluşturmaktadır. Geri kalanının büyük bir kısmı, yaklaşık %80'i, vücudu süslemek için kullanılır. O kadar esnektir ki, bir gramın neredeyse 2,5 kilometre uzunluğunda bir tele çekilebilir veya bir metrekarelik bir levha haline getirilebilir. Büyük kuyumcuların yapabileceği şekil ve süsleme çeşitliliğinin neredeyse sonu yoktur. Londra'daki British Museum'da bulunan, tek bir külçeden dövülmüş ve 4000 yıl önce bolca süslenmiş Mold altın pelerin, erken dönem başyapıtlarından biridir. Saint Petersburg'daki Hermitage'da vitrininde parıldayan İskit altın takıları herkesi hayrete düşürecektir. İran ve Arap Körfezi'ndeki altın çarşıları, çeyiz sadece altından gelebileceğinden hem güzel hem de değerli eşyalar satmaktadır. Güney İran'daki Bahtiari kadınlarının hem miras olarak aldıkları altın paraları eteklerinin kenarlarına diktiklerini hem de saf altının karakteristik sarı renginde çok sayıda bilezik taktıklarını hatırlıyorum. Venedik'teki San Marco meydanında, nesillerdir süregelen bir geçmişe sahip, muhteşem altın kolyeler ve yüzükler yapan ve satan bir dükkan hala mevcut. Altın takılar, binlerce yıldır ritüel ve dekorasyonun önemli bir parçası olmuştur. Rengi herkesi memnun edebilir. Belki de bu yüzden Hong Kong'dan Cap'de, Antibes'e kadar kadınlar, taktıkları altın kadar çekici olduklarına inanıyorlar. Bu çekicilik, Kaliforniya'da olduğu gibi, erkekleri bir ateşe sürükleyebilir. Altın humması. 24 Ocak 1848 sabahı, James W. Marshall, Kaliforniya'daki Amerikan nehrinin güney kolunda inşa ettiği kereste fabrikasını incelemek için rutin bir yürüyüşe çıktı. Sutter's Mill adlı fabrika tamamlanmak üzereydi, ancak su kanalı hala yeterince geniş veya derin değildi. Marshall her akşam, işçileri uyurken nehrin bir yol açmasına izin vermek için kanalın kapılarını açardı. Ancak o sabah, gece boyunca suyun ortaya çıkardığı ana da farklı bir şey vardı. Parıldayan bir parçacık Marshall'ın dikkatini çekti. İlk başta bunun sadece şafak güneşini yakalayan bir kuvars parçası olduğunu düşündü, ancak daha sonra bu alışılmadık parçacıklardan birkaç tane daha gördü, bazıları buğday tanesi büyüklüğündeydi. Bir iki parça aldım, diye hatırladı, ve dikkatlice inceledim, ve mineraller hakkında genel bir bilgim olduğu için, Buna herhangi bir şekilde benzeyen ikiden fazlasını aklıma getiremedim. Çok parlak ve kırılgan demir sülfür ve parlak ama dövülebilir altın. Sonra, bunun farklı bir şekle dönüştürülebileceğini keşfettim. Marshall'ın işçileri yaşam alanlarında kahvaltıya oturmuşken içeri daldı, çocuklar, sanırım bir altın madeni buldum. Bu buluş, binlerce erkek ve kadının kendi Eldoradolarını bulma umuduyla bölgeye akın etmesine ve hayatlarını değiştirmesine neden olan Kaliforniya altın hücumunu başlattı. Marshall'ın keşfini gizli tutmak imkansızdı, ancak Satırs Mill'de altın aramak için başka birinin gelmesi bir aydan fazla sürdü. Kaliforniya'da daha önce altın bulunmuştu, ancak hiçbir zaman önemli bir miktar olmamıştı. Bölge sakinleri şüpheciydi ve çabalarını Kaliforniya'nın gelişen tarım sektörüne yönlendirmenin daha iyi olacağına inanıyorlardı. Ta ki keşfin meyvelerini kendi gözleriyle görene kadar. Bir bölge sakini, bir altın arayıcısının yıpranmış bir çuvalı açtığını ve içinden altının döküldüğünü hatırlıyor. Toz veya pul halinde değil, bezelye büyüklüğünden tavuk yumurtası büyüklüğüne kadar değişen parçalar halinde. Bir an baktım. Çılgınlık ruhumu sardı, istemsizce bacaklarım Polk'a adımlarının tamamen yeni hareketlerini sergiledi. Her adımda önümde altın yığınları yükseliyordu. Kısacası, çok şiddetli bir altın ateşi nöbeti geçirdim. Bu çılgınlık Kaliforniya'yı ve Doğu eyaletlerini kasıp kavurdu. Başkan James Polk, Aralık 1848'de kongreye Kaliforniya'nın söylentilere konu olan altın zenginliğinin gerçek olduğunu bildirdiğinde, tüm dünya bu habere kapıldı. Göçmen altın arayıcıları dünyanın dört bir yanından geldi, ABD'nin doğu kıyısı, Şili, Avustralya, Çin ve Avrupa. Kaliforniya'ya vardılar ve hastalıklarla boğuşan, en temel olanaklardan yoksun, aşırı kalabalık derme çatma yerleşim yerlerinde yaşadılar. Ancak herkes altına odaklanmıştı, kimse kalıcı barınaklar veya altyapı inşa etmek için zaman ayırmadı. Olağanüstü zorluklar içinde yaşadılar. Yerli halka büyük zulüm uyguladılar, yerliler onları işgalci olarak gördüler. Geceleyin, çoğu zaman tek bir altın arayıcısına yapılan saldırıların intikamı olarak, tüm yerli köyleri kuşatılıp ele geçirildi. Ancak altınlarını yerlilerden çalmadılar, aksine topraktan çıkarmak için çalıştılar. Bu altın arayıcıları birçok yönden İspanyol fatihlerine benzese de, hiçbir şey o İspanyolların zulmünü ve tiranlığını aşamazdı. Kaliforniya'ya ilk gelenler, nehir yatağından çıplak elleriyle veya bir çakı ile kolayca altın parçaları çıkararak, alüvyon altın yataklarına hızla rastladılar. 7 haftalık çalışma, bir altın arayıcısına yaklaşık 40 bin ABD doları, bugünkü değeri 1 milyon ABD dolarının üzerinde, değerinde 100 kilogramdan fazla altın sağladı. İlk birkaç ayda, Arama Amerikan Nehri üzerindeki Satırs Mill'in çok ötesine yayıldıkça, birkaç bin altın arayıcısı 2 milyon ABD dolarının üzerinde, bugünkü değeri 60 milyon ABD doları, değerinde altınla ayrıldı. Birçok adam için şanslı bir altın bulma umudu gerçekleşmedi. Yüzeydeki yataklar kısa sürede tükendi ve bu nedenle adamlar, Altın bulmak için uzun ve yorucu saatler harcamak veya nehir yatağına yan tüneller kazmak zorunda kaldılar. Kolay altın buluntuları kurudukça, altın arayıcılarının iyimserliği yavaş yavaş azaldı. Birçoğunun kamplarda yaşamlarını sürdürmek için yerden sadece yeterli miktarda altın kazımaktan başka seçeneği yoktu. Bu, fasulye madenciliği olarak biliniyordu. Altın madenciliği furyasını başlatan James Marshall, yoksulluk içinde ve alkolik olarak öldü. 1850'lerin başlarında altın bulmak zorlaştı ve altın çıkarımı, giderek büyüyen endüstriyel madencilik şirketlerine kaldı. Bu şirketler, altını kaynağına kadar takip ederek nehir vadilerine derinlemesine kazılar yaptılar ve cevheri ayırmak için su kullanarak tüm yamaçları düzleştirdiler. Altın artık topaklar halinde bulunmuyordu ve içerdiği giderek küçülen altın parçacıklarını çıkarmak için kaya toz haline getirilmek zorundaydı. Bir zamanlar derme çatma ve kanunsuz olan yerleşim yerleri daha düzenli bir görünüm kazanmaya başladı. Başarısız altın arayıcılarının çoğu dükkan işletmeciliğine yöneldi. 1853'te, ABD'ye göç eden genç bir Yahudi Alman olan Levi Strauss, Altın madenlerinin giriş kapısı olan San Francisco'ya taşındı ve bir dükkan açtı. 20 yıl sonra, altın madencilerinin, vahşi batının ve günümüzde de dünyanın üniforması olan dünyanın ilk kot pantolonlarının üretimini başlattı. Marshall Ocak 1848'de altın bulduğunda, Kaliforniya henüz eyalet statüsü kazanmamış, yerli halkı hariç yaklaşık 20 bin nüfuslu küçük bir bölgeydi. Birkaç yıl içinde nüfusu 100 binlere, 1880'de ise neredeyse 1 milyona ulaştı. Bugün ABD'nin en kalabalık eyaleti ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Kaliforniya'da altının yatırıma dönüştürülmesindeki ölçek ve başarı emsalsizdi. Keşfi, ABD sanayi devrimi döneminde olağanüstü hızlı bir gelişme dönemine yol açtı. Kaliforniya, hem göç hem de demir yollarının gelişmesiyle hızla büyüyen doğu kıyısı ile bağlantı kurdu. Tarımsal bir eyaletten sanayi eyaletine dönüştü. Altın, yatırım yoluyla bu gelişmeyi destekledi. Altın arayıcıları için fırsatlar azalmışken, Kaliforniya'nın sanayi devrimi, eyaletin yeni gelişen endüstrilerinde servet kazanmanın yeni yollarını sunuyordu. Bu emsalsiz büyüme döneminde herkesin hızla zengin olması mümkün görünüyordu. Altın paralar. Antik Mısır'da altın takılar, firavunlar tarafından güçlerini sembolize etmek ve tanrılara yakınlıklarını göstermek için takılan yüksek bir sanat eseriydi. Tanrı heykelleri, tapınaklar, dikili taşlar ve piramitler için yaldız olarak kullanılıyordu. Altının tanrılarla olan bağlantısı, ölüleri onurlandırmak için de yaygın olarak kullanıldığı anlamına geliyordu. En ünlüsü tutankamının maskesi ve tabutlarıdır. Bu ilahi bağlantılar sayesinde altın değer kazandı ve sonuç olarak yaygın olarak bir zenginlik saklama aracı olarak kabul edildi. Bunu yapmak için Mısırlılar M.Ö. 4000 gibi erken bir dönemde altın külçeleri döktüler. Mahsuller ve hayvanların aksine, altın ne hacimli ne de bozulabilir olduğundan, daha uzun mesafelerde ve zaman dilimlerinde bir ödeme aracı olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, bazı sınırlamaları da vardır. Altının değeri saflığına bağlıdır ve altının güvenilir bir ödeme aracı olması için bunun sağlanmasının bir yolu olmalıdır. MÖ 7. yüzyılda, bol miktarda altın ve gümüşe sahip olan gelişmiş tüccar şehri Sardis, günümüz Türkiye'sinde bulunan Lidya'nın başkenti, bu soruna ilk çözümlerden birini buldu. Şehirden geçen Paktolos Nehri, Akdeniz kıyısına doğru kıvrılarak akarken yavaşladı ve doğal olarak oluşan Elektrom adı verilen bir alaşım halinde altın ve gümüş biriktirdi. Yunan mitolojisine göre, Kral Midas lanetli altın dokunuşundan kurtulmak için sularda yıkandığında nehir yatağına bu zenginlikler verildi. Elektrumdaki altın ve gümüş oranı önemli ölçüde değişiyordu ve bu nedenle değeri de değişiyordu ham haliyle güvenilir bir ödeme aracı değildi. Ancak Lidyalılar elektrumdan para yaptılar, bu da her paranın, döküldüğü altın ve gümüşün gerçek değerinden bağımsız olarak, nominal değeri üzerinden nakde çevrilebileceği anlamına geliyordu. Elektrumun saflığını her el değiştirdiğinde test etmenin zor ve çoğu zaman yanlış olan görevi artık gerekli değildi. Tüccarlar, muhatap oldukları kişiye güvenmek zorunda kalmadan, bir işleme güven duyabilirlerdi. önce 6. yüzyılın ortalarında, Kral Kroisos'un hükümdarlığı döneminde, Lidyalılar, elektrumu tuzla ısıtarak neredeyse saf altın ve saf gümüşe ayırma yöntemini keşfettiler. Kroisos, saf altın ve gümüşten sikke basan ilk hükümdar oldu ve bu sikkeleri Lidya Kraliyet Hanedanı'nın sembolleri olan, yaşam ve ölümün zıt güçlerini temsil eden aslan ve boğa figürleriyle damgaladı. Bu, yalnızca yerel olarak kabul edilen elektrum sikkelerinin büyük dezavantajını ortadan kaldırdı, kraliyet damgasıyla basılan saf altın ve gümüş sikkeler uluslararası olarak kabul görmeye başladı ve bu Sardis için önemliydi. Ege Denizi ve Fırat Nehri arasında yer alan şehir, büyüyen uluslararası doğu batı ticaret yollarından yararlanmak için mükemmel bir konumdaydı. Kroisos'un sikkeleri, artan sayıda uluslararası işlemin verimliliğini ve güvenilirliğini artırdı ve sikkeleri kısa sürede Küçük Asya'ya yayıldı. Altın artık sadece hükümdarlar için bir zenginlik deposu olmaktan çıkmış, tüccarların eline geçmişti. Uluslararası ticaret büyüdükçe, el değiştiren altın ve gümüş miktarı da arttı. Lidya'ya gelince, zenginliği lüks eşyalara ve Kroisos'un giderek daha hırslı savaşlarına harcandı önce 546'da Kroisos, Büyük kilosun Pers İmparatorluğu'na saldırdı, ancak bu çok ileri bir adımdı. Bir yıl içinde yenildi, ancak mirası, Persler batıya doğru ilerlerken onun sikkelerini kullanmalarıyla yaşadı. Kroisos'un icadı, altın ve gümüş sikkeleri standart para birimlerine dönüştürmüştü ve bunların kullanımı zamanla tüm dünyaya yayılacaktı. Medeniyetin Sembolleri Kütüphanemde, Giovanni Battista Burustolo'nun Can Aletto'nun resimlerinden esinlenerek yaptığı çok büyük gravürlerden oluşan bir kitap var. Bu resimlerden birinde, San Marco meydanının her tarafında toplanan kalabalıklar, ellerinde sopalar ve köpekler olan adamlar tarafından geri püskürtülüyor. Ortada, Venedik dükü, bir tür sedye olan pozzettosunda oturuyor. San Marco bazilikasında yeni göreve başlamış ve bu da sahnenin arka planını oluşturuyor. Dük, meydandan taşınırken kalabalığa yüzlerce altın ve gümüş sikke atıyor ve bu da bir kaos sahnesine yol açıyor. Burada, tıpkı Güney Amerika ormanlarının derinliklerinde olduğu gibi, erkekler ve kadınlar altın için birbirleriyle yarışıyorlar. 18. yüzyılda çizilen bu sahne, 600 yıl önce Avrasya'nın yeni ticaret merkezi haline gelmiş bir şehri tasvir ediyordu. Venedik'te, tıpkı Sardis'te olduğu gibi, şehrin refahının temelini altın para birimi oluşturuyordu. 12. ve 13. yüzyıllarda, Batı Avrupa ekonomisinin büyümesiyle birlikte Doğu Batı ticareti arttı. İpek, baharat ve diğer lüks eşyalar Cenova, Floransa ve Venedik gibi ticaret merkezlerine getirildi. Nadir bulunmaları nedeniyle yüksek fiyatlara alıcı bulan bu altınlar, Floransa'ya o kadar çok akın etti ki, 1252 yılına gelindiğinde yeni bir altın sikke olan Florin basımına başlanacak kadar bol miktarda altın birikmişti. 1284 yılında, Doç Giovanni Dandolo'nun yönetimi sırasında Venedik'te aynı yolu izleyerek, Florin ile aynı ağırlık ve incelikte ilk altın dukasını bastı. Altın dukalar kısa sürede değer tanımlayan sikkeler haline geldi ve bu rolü şehirde basılan gümüş grosilerden devraldı. Venedik'in hem ticaret hem de savaş için kullanılan muazzam gemi filosu, Duka'nın Avrupa'ya yayılmasını sağladı. Duka, her yerde anlaşılan ve kabul edilen bir Avrupa standardı haline geldi ve Venedik'in gücünün ve kudretinin bir simgesi oldu. 1472'de Venedik senatosundan çıkan bir kararname, egemenliğimizin parası bu cumhuriyetin can damarı, hatta ruhudur diye belirtiyordu. Tüm Venedik paralarının basıldığı darpane olan Zekka, şehrin hem fiziksel hem de politik merkezindeydi. Kıyı şeridinde yer alan üç katlı bina, San Marco Havzası boyunca uzanıyor ve girişleri Dük'ün sarayına bakıyordu. Her Dük, Zekka ve üzerinde kendi resimlerinin basılı olduğu muazzam Duk'a üretiminden büyük gurur duyuyordu. 1797'de Cumhuriyet'in sonuna kadar 500 yıldan fazla bir süre boyunca, Venedik Duka'sı burada basıldı ve her zaman olduğu gibi aynı ağırlık ve saflığı korudu. Ancak, saf altın duka paraları arasında kenarları kesilmiş sahte ve değersiz paralar da dolaşıyordu. Kenar kesiciler, paraların kenarından küçük miktarlarda metal çıkarır, daha sonra bu metalleri eritip darpaneye geri satarlardı. Sahtekarlar ise farklı, daha düşük değerli bir alaşımdan taklit paralar basarlardı. Kenar kesme ve sahtecilik, Venedik para birimine olan güveni sarsmaya başladı. O kadar yaygınlaştı ki, Venedik'in en yüksek mahkemesi olan Kırklar Konseyi, kenar kesmeyi Tanrı'ya iğrenç bir günah olarak ilan etti. Yakalanan erkekler para cezasına çarptırılır, sağ elleri kesilir ve her iki gözleri de kör edilirdi. Kadınlar ise ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalırdı. Venedik bu sorunla karşılaşan tek yer değildi. Elizabeth döneminde İngiltere'de, sahte para basanlar asılabilir veya diri diri yakılabilirdi, ancak bu cezalar insanları caydırmakta pek etkili olmadı. 1695'te, Stuartlar döneminde, sahte para İngiltere'de dolaşımdaki tüm paraların yaklaşık onda birini oluşturuyordu. Victoria dönemi tarihçisi Lord Macaulay, bir shilling denilen şeyin gerçekten 10 peni, 6 peni veya bir groat olup olmadığı tamamen şansa bağlıydı diye yazmıştı. Ertesi yıl, Maliye Bakanı Isaac Newton'u darpane müdürü olarak atadı. Newton, düşen elmalar ve hareket yasalarıyla tanınır, ancak darphanedeki zamanından daha somut bir miras bıraktı, modern paralar. Bu pozisyon bir maaşlı görev olarak düşünülmüştü, ancak Newton kendini büyük bir coşkuyla işe adadı. Müdür olarak Newton'un görevlerinden biri, ulusal para birimine karşı işlenen suçlar konusunda yasayı uygulamaktı. Hem dedektif hem de kolluk görevlisi olan Newton, bilimsel dehasını Londra'nın suçlu zihinlerinin peşine düşmek için kullandı. Sahtekarları engellemek amacıyla Newton, İngiltere'nin tüm para birimlerinin değiştirilmesini önerdi. Dolaşımdaki birçok eski madeni para aşınmıştı ve bu nedenle taklit edilmesi kolaydı. Ancak darphane, altın paraların kenarlarına dekus et tutamın yani süs ve koruma anlamına gelen kelimeleri kazımak için gelişmiş yeni bir teknoloji geliştirmişti. Bu yazı hala İngiliz sterlini paralarının kenarlarında bulunabilir. 17. yüzyıldaki hiçbir sahtekarın bunu yapacak ekipmanı yoktu ve bu nedenle İngiltere Bankası tüm eski paraları bu yeni korumalı paralarla değiştirmek istedi. Ancak Newton'ın yeni paralar basıp dolaşıma sokmak için daha da önemli bir nedeni vardı. Bir süredir İngiltere'den gümüş kayboluyordu. Günlük işlemler için düşük değerli gümüş paralara ihtiyaç duyulduğundan, bunların kaybolması yerel ticareti olumsuz etkiliyordu. Newton, bu rahatsız edici ekonomik soruna büyük zekasını uygulamaya başladı. Bir değer standardı. Britanya'nın para sistemi, Gresham yasası olarak adlandırılan bir olgudan muzdaripti, basitçe söylemek gerekirse, kötü para iyi parayı piyasadan çıkarıyordu. Bir ons altının bir ons gümüşe göre nispi değeri, gümüşü yurt içinde yurt dışındakinden daha az değerli kılan bir seviyede yasa ile sabitlenmişti. İnsanlar gümüş paraları eritip uluslararası piyasada daha yüksek bir fiyata satarak kâr elde edebiliyorlardı. Bu şekilde, iyi, para olan gümüş, ülkeden dışarı itiliyordu. Lord Mace Olay şöyle yazmıştı, Büyük miktarlarda eritildi, büyük miktarlarda ihraç edildi, büyük miktarlarda biriktirildi, ancak bir dükkanın kasasında neredeyse tek bir yeni para bile bulunmuyordu. Newton, gümüş külçelerinin yurt dışına kaçakçılığını durdurmak için salt yasaların yeterli olmayacağını anlamıştı. Sahtekarların ve korsanların hızlı bir kar için nasıl ölüm riskini göze aldıklarını görmüştü. Bunun yerine, bariz olanı önerdi, altın ve gümüş arasındaki döviz kurunun yurt dışında geçerli olana daha yakın bir şekilde belirlenmesi ve kimsenin 21 gümüş şilinden daha düşük bir değerde altın yine parası ödemesinin veya almasının yasaklanması. Ancak bu düzenleme yeterli olmadı ve gümüş ülke dışına çıkmaya devam etti. Altın paralar kısa sürede hakim oldu ve Büyük Britanya, standart para biriminin sabit bir altın miktarıyla tanımlandığı fiili bir altın standardı kullanmaya başladı. Newton'un yanlış hesaplaması altını yüce bir konuma yükseltmişti, bir asırdan biraz fazla bir süre sonra, 1816'da İngiltere Bankası İngiliz altın sovereign'ini piyasaya sürdü. Venedik Dükası gibi, Altın Sovır'ın da dünyanın en güçlü ticaret ülkesinin sembolüydü ve küresel olarak en güvenli para birimi olarak kabul edildi. 1950'lerde İran'da yaşarken, babamla birlikte uzak bir köye Fars halısı almaya gittiğimizi hatırlıyorum. Satıcıyla pazarlık yaptıktan sonra, 3 Altın Sovır'ın ve eski bir takım elbise karşılığında 3 halı aldık, bu halılar bugün hala evimin zemininde duruyor. Uzak bir çölün ortasında bile, İngiliz sovereignty'nin değeri biliniyor ve güveniliyordu. Dünyanın en baskın ekonomisi altın standartına geçmişti ve diğer ülkeler de kısa süre sonra onu takip etti. Altın standartı, Fransa-Prusya Savaşı'nın ardından 1872'de Almanya'da ve kısa süre sonra Hollanda, Avusturya-Macaristan, Rusya ve İskandinavya'da uygulamaya konuldu. 1873 tarihli para basım yasası, ABD'yi fiilen altın standardına geçirdi ve Fransa 1878'de katıldı. 1900'lerin başlarında sadece Çin, Latin Amerika'nın bazı bölgeleri ve İran bu adımı atmamıştı. Bu adımlar, Amerika, Güney Afrika ve Avustralya'daki yeni madenlerden kaynaklanan küresel altın rezervlerindeki ani artış sayesinde mümkün oldu. Kaliforniya altın hücumunun ilk 6 yılında, maden arayıcıları yaklaşık 350 milyon ABD doları, bugünkü değeriyle 10 milyar ABD doları, değerinde altın ürettiler. Bu altının keşfi, dünya çapında yeni madenler arama dürtüsünü tetikledi. Marshall'ın ilk buluşundan sadece 60 yıl sonra, dünya altın üretimi 100 kat artmıştı. Lidya ve Venedik hükümdarlarının değerli metalin ani akışını para sistemlerini reforme etmek için kullandıkları gibi, dünya genelindeki büyük altın akışları da uluslararası para sistemini dönüştürmek için kullanıldı. Bu sistem, kendi aralarında ticarete giderek daha fazla bağımlı hale gelen uluslara birçok fayda sağladı. Bu durum, her ülkenin para birimini sabit bir altın miktarına bağlayarak elde edilen istikrarlı döviz kurlarını gerektiriyordu. Hükümetler, herkesin para birimini tekrar altına çevirebileceğini garanti etti ve böylece farklı ülkeler arasında farklı para birimlerinin hareketi mümkün hale geldi. Uluslararası altın standardı, sermaye ve ticaretin küreselleşmesi için gerekli güvenlik ve istikrarı sağladı. Ayrıca altına sabit ve değiştirilemez bir fiyat atfetti. 1880'den 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar altın standardı gelişti. Göreceli bir küresel barış ve refah döneminde, dünyanın altına duyduğu saygı küresel ekonomik büyümeyi destekledi. Kral Kroisos'un altın paraları ve Venedik Dükası, iki büyük Avrasya medeniyetinin yükselişinde merkezi bir rol oynadığı gibi, altın standardı da tüm dünyanın ekonomisinin gelişmesini sağladı. Ancak bu tartışmasız değildi. ABD hem altın hem de gümüşü yasal ödeme aracı olarak kullanmıştı ve bu da İngiltere'de görülen tüm sorunları yarattı. İç savaştan sonra tek metal altın standardına geçti. Bu, enflasyonu sınırladı ve uluslararası ticareti kolaylaştırdı, ancak para arzını azalttı. Altın demokratlar ve ana akım cumhuriyetçiler gibi savunucular, parasal disiplinin refahı doğuracağını savunurken, Karşıtları ana akım demokratlar ve, gümüş cumhuriyetçiler, gümüşün geri dönüşünü istiyorlardı, bu da paranın enflasyonuna, zor durumdaki kitlelerin, boşta kalan sermaye sahiplerinin, pahasına daha müreffeh hissetmesine ve yerel gümüş madenciliği endüstrisine fayda sağlamasına yol açacaktı. Bütün bunlar, parasal disipline karşı çıkan William Jennings Bryan'ın 1896'daki büyük konuşmasında doruğa ulaştı, Bryan, Emekçinin alnına bu dikenli tacı bastırmayacaksınız, insanlığı altın bir haç üzerinde çarmıha germeyeceksiniz diye haykırdı. Ancak bu büyük söylevin hiçbir etkisi olmadı. Dünyanın dört bir yanında daha fazla altın keşfedildi ve para arzı azaldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında altın standardı giderek artan bir baskı altına girdi. Büyük askeri harcamalar bütçeleri dengesizleştirdi ve yüksek enflasyona yol açtı. Bunun sonucunda birçok hükümet artık para biriminin altına dönüştürülmesini garanti edemez hale geldi. Her iki dünya savaşında da birçok ülke altın standartından ayrıldı. Savaşlardan sonra, yeniden yapılanma için yapılan büyük kamu harcamaları hükümet maliyesi üzerinde benzer baskılar yarattı. Birçok hükümet altın standartına bağlı kalmak istemedi, bunun yerine iç siyasi hedeflerini özgürce takip etmelerine olanak tanıyan bir para sistemini tercih etti. İngiliz ekonomist John Maynard Keynes, altın standardına katılmanın bir demokrasinin işsizliği azaltmak gibi kendi iç politikalarını belirleme yeteneğini sınırladığını açıkça belirtti. Tüm bu zorluklara rağmen altın standardına duyulan özlem ortadan kalkmadı. Bretton Woods anlaşması bu özlemin en başarılı canlanmasıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra istikrar ve birlik arayışında, uluslararası altın standardı 1944'te yeniden uygulamaya konuldu. Anlaşma gereği, doların değeri altın değerine sabitlendi. ABD bunu yapabildi çünkü ekonomisi savaştan çok az zarar görmüş ve iyi durumdaydı. Ancak hiçbir para birimi altın kadar kalıcı değildir. 1960'larda, daha önce gelişen ABD ekonomisi küçülmeye başladı. Büyük iç harcamalar ve Vietnam Savaşı'nın artan maliyetleri, ödemeler dengesizliğinin artmasına yol açtı. Enflasyon ve işsizlik yükseliyordu ve ABD'nin altın rezervleri hızla azalıyordu. ABD artık para biriminin altına dönüştürülebilirliğini garanti edemiyordu ve Bretton Woods Anlaşması, hükümetin ekonomiyi güçlendirme yeteneği üzerinde bir kısıtlama haline geldi. Başkan Nixon'ın iki seçeneği vardı, yüksek vergiler, Yüksek faiz oranları ve aşırı bütçe disiplini uygulamak ya da doların altın değerine olan bağını ortadan kaldırıp döviz piyasalarında serbestçe dalgalanmasına izin vermek. 13 Ağustos 1971 Cuma günü, Başkan gizlice ekonomi danışmanlarıyla birlikte Camp David'e gitti ve burada altın standardını kaldırma kararı aldı. Ardından gelen kargaşada altın fiyatı yükselmeye devam etti. 1980 yılına gelindiğinde, yatırımcılar enflasyondan korunmak için altına güven duyarak altın fiyatı o zamanlar rekor seviye olan 859 dolara ulaştı. Ve fiyat zirveye ulaştığı sırada, Brezilya ormanlarında yapılan şanslı bir keşif, insanların bu cazip elementin peşinde ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gösterdi. Zamansız Çekicilik 1980 yılında, Brezilya'nın güneyindeki küçük Tırz beris kasabası yakınlarında, bir çiftçi çevredeki ormandan açtığı arazide çalışırken, çamuru delen parıldayan bir altın külçesi fark etti. Külçeyi yakındaki bir kasabada sattı ve haber hızla yayıldı. Kısa süre sonra, kendileri de bir şeyler bulma umuduyla 10 bin altın arayıcısı, Garim Peros, çiftliğe akın etti. Tıpkı Kaliforniya altın hücumunda olduğu gibi, derme çatma yerleşimler ortaya çıktı. İşçiler sağlıksız ve genel olarak insanlık dışı koşullarda yaşıyorlardı. Suç yaygındı, cinayet ve fuhuş çok yaygındı. 1979 ile 1980 yılları arasında Brezilya'da altın üretimi, büyük ölçüde Tırz madenden elde edilen üretim sayesinde 4 kattan fazla artarak 37 tona ulaştı. 1986'da foto muhabiri Sebastião Salgado, şimdiki adıyla Serra Pelada olan tırz berisa vardığında maden daha iyi organize edilmişti. Maden sahası küçük bölümlere ayrılmış ve her bölüm küçük bir işçi ekibi tarafından kazılmıştı. Bir bölümün sahibi, bir madenciye taşıdığı her 50 kilogramlık altın dolu çuval için sadece 20 sent ödüyordu. Bir bölümde altın bulunduğunda, her işçinin bu çuvallardan birini alma hakkı vardı. Salgado, içeride servet ve özgürlük bulabilirler diye yazmıştı. Hayatları, devasa ambarın içine inme ve bir çuval toprak ve altın umuduyla madenin kenarına tırmanma çılgın bir döngüsünden ibaretti. Maden engebeli bir arazideydi ve bu da mekanize ekipmanların kullanılamayacağı anlamına geliyordu. Salgado'nun fotoğrafları, tehlikeli maden yamaçlarına karşı merdivenlerden tırmanırken karıncalar gibi görünen işçileri yakaladı. Siyah-beyaz fotoğrafları, günümüzden çok, 16. yüzyıldaki İspanyol Fatihlerin madenlerine benzeyen, geçmiş bir çağdan kalma gibi görünüyor. Altın, bir ekonominin gelişimini destekleme potansiyeli sunar, ancak ne yazık ki çoğu zaman bu zenginlik güçlü birkaç kişinin eline geçer. Birkaç zengin toprak sahibi madenin üretiminin büyük çoğunluğunu ele geçirmiş ve maden 1992'de kapandığında binlerce işçiyi yoksul bırakmıştır. İnsanların altını kullanma biçimi, Firavunlar döneminden, Kolombiya Müyikası'ndan veya Rönesans Venediğinden bu yana büyük ölçüde değişmedi. Tüm bu farklı dönemlerde altın hem bir süs hem de bir zenginlik deposuydu, hem gücü hem de güvenliği temsil ediyordu. Refah zamanlarında zenginlik sergileniyor ve paralar el değiştiriyordu, güvensizlik zamanlarında ise altın biriktiriliyordu. 19. yüzyılın sonlarında uluslararası altın standardının gelişmesi sırasında, yeni çıkarılan altının büyük bir kısmı külçe olarak yeraltı kasalarına yerleştirildi. 1930'da Keynes, altının kayboluşu üzerine şunları dile getirdi. Altın, artık elden ele geçmiyor ve metalin dokunuşu insanların açgözlü avuçlarından alındı. Cüzdanlarda, çoraplarda ve teneke kutularda yaşayan küçük ev tanrıları, her ülkede yer altında yaşayan ve görülmeyen tek bir altın imge tarafından yutuldu. Altın gözden kayboldu, tekrar toprağa gömüldü. Ama tanrılar artık sarı zırhlarıyla yeryüzünde yürürken görülmediğinde, onları rasyonelleştirmeye başlıyoruz ve çok geçmeden hiçbir şey kalmayacak. Keynes, altının mantıksız cazibesini kaybedeceğini öngörmüştü. Ancak yakın tarih farklı bir şey söylüyor. 2008'de başlayan finansal krizin ardından, Ağustos 2011'de altın, nominal olarak ons başına yaklaşık 1900 dolara ulaşarak rekor bir seviyeye çıktı. Bu, sadece 4 yıl önceki fiyatının iki katından fazlaydı. Madenciler her zaman altın elde etmek için aşırı çabalara girişmişlerdir. Utah'taki Bingham Kanyonu'ndaki altın ve bakır maden ocağını ilk kez 1986'da BP'nin mülkiyetindeyken ziyaret ettim. Bingham Kanyonu 4,4 kilometre genişliğinde ve 1,2 kilometre derinliğinde, yeryüzündeki en büyük insan yapımı çukur ve beni devler diyarında bir karınca gibi hissettiren ekipmanlarla işletiliyor. O zamanlar bakırın değeri o kadar düşüktü ki, bu madeni ayakta tutan altın oldu. Güney Afrika'da, yerin 4 kilometre altında bulunan Tautona altın madeni, dünyanın en derin madencilik operasyonudur. Burada, altın içeren toprakta sadece çok az miktarda altın izi bulunur. Güney Afrika'da her yıl 500 ton altın çıkarılıyor ve bu süreçte 70 milyon ton toprak kaldırılıp öğütülüyor. Altını yerden büyük maliyetlerle çıkarıp, külçe olarak tekrar yerin altına koyuyoruz gibi görünüyor. Altının cazibesi zamansızdır ve ona neredeyse dini bir saygıyla yaklaşmaya devam ediyoruz. Ona bağlı hiçbir para birimi yok ve onunla kolaylaştırılan hiçbir ticaret yok, yine de ondan daha fazlasını istiyoruz. Hala küresel zenginlik ve başarı sembolüdür. Zarif, bronzlaşmış kadınlar, El Dorado'nun çağdaş bir taklidi olarak kendilerini altın takılarla süslüyor. Olimpiyat şampiyonları ve Nobel ödülü sahipleri hala altın madalyaların cazibesine değer veriyor. Evlenirken hala altın yüzükler takıyoruz. Altına olan inancımız kalıcıdır. Onunla olan ilişkimiz asla olgunlaşmadı. Altın yok olmaz çünkü bozulmaz. Peki firavunların ve fatihlerin tüm altını nerede? Basitçe eritildi ve bir formdan diğerine dönüştürüldü. Parmağınızdaki evlilik yüzüğü, Bingham Kanyonu veya Tautona altın madenlerinin altınından yapılmış olabilir. Ama içinde El Dorado'nun altın zenginliğinden küçük bir parça olma ihtimali de var. Gümüş, gümüş hayatıma ilk olarak fotoğrafçılık aracılığıyla girdi. Singapur'da çocuktum ve her iki ebeveynim de çalıştığı için oldukça yalnızdım. Beni bir bakıcıya bırakmışlardı. 1950'lerde ikisinin de çalışması alışılmadık bir durumdu. Bir bakıcının varlığı ise hiç de öyle değildi. Beni eğlendirmek için bana bir kamera verildi ve bu, fotoğrafçılıkla ömür boyu sürecek bir ilişkinin başlangıcı oldu. Gümüşün dünyamı değiştirdiği temelde bu oldu. Bana bir zevk kaynağı, bir sorgulama yolu ve bir görme biçimi verdi. Fotoğrafçılığın icadından çok önce, gümüş de altın gibi bir depolama aracı ve zenginlik sembolü olarak kullanılıyordu. Ve gümüşün öyküsüne böyle başlıyorum. Güney Amerika'da, tıpkı daha önce Dorado efsanesinin yaydığı gibi, gümüş dağları olan La Sierra de La Plata'nın söylentileri Fatihler arasında yayıldı. Duydukları kadarıyla bu dağlar, Chaco Boreal'in sıcak ve kurak ovalarında uzanıyordu. Tehlikeli iklimlere katlanarak ve yerlilere karşı korkunç suçlar işleyerek İspanyol fatihler Cordillera Real sıradağlarına ulaştılar. Ancak El Dorado'yu arayan seferlerin aksine, arayışları boşuna değildi. Deniz seviyesinden neredeyse 5000 metre yüksekliğe ulaşan konik Cerro de Potosi önlerinde yükseliyordu. Çorak yamaçların altını kazarak dağın kalbinin gümüşten yapıldığını keşfettiler. Gümüşten yapılmış bir dağ 16. yüzyılın başlarında, İspanyol Fatihlerin Inka topraklarına gelişinden onlarca yıl önce, İmparator Huayna Kepek, daha sonra Fatihler tarafından vahşice öldürülen Atahualpa'nın babası, Cerro de Potosi'nin mükemmel konik şeklini gördü ve bir şekilde, buranın değerli taşlar ve metallerle dolu olması gerektiği sonucuna vardı. Haklıydı. 10 milyonlarca yıl önce, metalik mineraller bakımından zengin volkanik malzeme, yeryüzüne doğru itildi ve yeni oluşan Cerro de Potosi'nin kaya çatlaklarına sıkıştı. Burada katılaşarak, hem yoğun hem de son derece zengin gümüş damarları oluşturdu. Dağın çorak yamaçlarının altında gizlenen bu damarlar, İnkalar dönemine kadar rahatsız edilmeden bekleyecekti. Efsaneye göre, imparatorun adamları yamaçta kazmaya başladıklarında, gür bir ses duyuldu, Tanrı bunu sizden sonra gelecek olanlar için sakladı. Dağdan kaçtılar ve Da'a Kuich'in dilinde Büyük Gök Gürültüsü anlamına gelen Potosi adını verdiler. Görünüşe göre o diğerleri İspanyol fatihlerdi. Potosi'nin damarlarını ilk kimin açtığı tam olarak bilinmiyor. Birçok hikaye anlatılır. Örneğin, kaçan bir lamayı kovalarken dağın yamaçlarında gümüş bir yatak bulan bir kızıl derili. İspanyollar 1540'larda geldiğinde Kızıl derililerin küçük çapta madencilik yapıyor olmaları çok muhtemeldir, ancak büyük ölçekli operasyonlar ancak Gonzalo Pizarro'nun İnka İmparatorluğu'na gelmesinden sonra başladı. 1545'e gelindiğinde, Fatihler dağın gümüş kalbine derinlemesine inmişlerdi. Dağın gölgesinde yer alan ve adını da ondan alan küçük Potosi yerleşimi, kısa sürede Peru'nun merkezi ve dünyanın en büyük ve en zengin şehirlerinden biri haline geldi. Yaklaşık 25 yıl sonra genel vali Francisco de Toledo tarafından ilk nüfus sayımı emredildiğinde, birkaç küçük kulübeden 120 bin kişilik bir yerleşime dönüşmüştü. Deniz seviyesinden 4000 metre yükseklikte bulunan bu yer, soğuk, kuru ve çok rüzgarlı bir bölgedir. 16. yüzyılda yaşamış gümüş madencisi ve rafinerisi Louis Kepoş, havayı karartacak kadar çok toz ve kum getiren şiddetli fırtınalardan bahsetmiştir. Ancak Ent Dağları'nın bu çorak yerinde, İspanyollar, dar sokakları görkemli sömürge konaklarının sıralandığı ve tüccarların Fransa'dan keçe şapkalar, Almanya'dan çelik aletler ve Venedik'ten kristal cam eşyalar sattığı zengin bir şehir kurmuşlardır. Eğlence için kumarhaneler, dans salonları ve tiyatrolar inşa etmişlerdir. Şehirde yaklaşık 700 profesyonel kumarbaz ve yüzden fazla fahişe yaşamıştır. Dünyanın dört bir yanından şehre akın eden birçok farklı grup arasında kavgalar düzenli olarak yaşanmış ve düellolar düzenli ve izin verilen bir etkinlik haline gelmiştir. Potosi, Güney Amerika'da sömürge döneminin sefahat merkeziydi. En abartılı festivallere ev sahipliği yapmıştır. 1608 yılında, Kutsal Ayin Bayramı 6 gün süren oyunlar, 6 gece süren maskeli balolar, 8 gün süren boğa güreşleri, üç gün süren şenlikler ve iki gün süren turnuvalarla kutlandı. Şenliklerden birinde, Nuh'un gemisindeki kadar çok çeşitli hayvanın bulunduğu bir sirk ve aynı anda şarap, su ve yerel içecek fışkırtan çeşmeler içeren bir meydan yer alıyordu. Eldorado'nun altın şehri bir efsane olabilir, ancak Fatihler Cerro de Potosi'nin gizli zenginliğinden kendi gümüş şehirlerini yarattılar. Gösterişli şehir hayatı, yeni hidrolik madencilik teknolojileri sayesinde 1573 ile 1585 yılları arasında üretimde yaşanan %700'lük artışı yansıtıyordu. Bu teknolojiler yıl boyunca çok miktarda suya ihtiyaç duyuyordu. Devasa barajlar ve yaklaşık 6 milyon metrik ton su içeren 32 gölden oluşan bir sistem inşa edildi. 1592'de gümüş üretimi yıllık 200 ton ile zirveye ulaştıktan sonra, 17. ve 18. yüzyıllar boyunca yavaş yavaş düşüş gösterdi. 200 yıl içinde da, dünyanın gümüş üretiminin yarısından fazlasını ve toplamda 30 bin tondan fazla gümüşü üretmişti. İspanyolca'da potosi kadar zengin anlamına gelen valeun potosi deyimi, en yüksek övgü ifadesi haline geldi. Potosi, küresel bir zenginlik sembolü olduğu ve kutsal Roma İmparatoru, Potosi'ye imparatorluk şehri unvanını vererek, üzerinde ben zengin Potosi'yim, dünyanın hazinesi, dağların kralı, kralların kıskandığı kişi yazılı bir kalkan hediye etti. Ancak Potosi'nin göz kamaştırıcı zenginliğinin altında daha karanlık bir gerçek yatıyordu, milyonlarca yerlinin fiili köleliği. İnka toplumu, yerlilerin haraç kavramına içsel bir rıza duymalarını sağlayacak şekilde zorunlu çalışma sistemine dayanıyordu. İspanyol fatihler, yerli işçileri köleleştiren bu sosyal yapıyı fiilen istismar ettiler. Bu durum 250 yıl boyunca devam etti. Her yıl 10 binden fazla erkek Bolivya ve Peru yaylalarındaki evlerinden alınıyordu. İspanyollar onları efendisiz hayvanlar olarak görüyor. Bazen onları yılda 23 hafta boyunca gece gündüz dinlenmeden yarım kilometreye kadar yer altında çalıştırıyorlardı. Kırbaçlama ve dövme yaygın bir uygulamaydı ve bu durum genellikle bitkin madencilerin ölümüne neden oluyordu. Cerro de Potosi, insan yiyen dağ olarak anılmaya başlandı ve bu isim, günümüzde hala eski maden kuyularından kalay çıkarmak için hayatlarını riske atan madenciler arasında korunuyor. Dağın içindeki şeytanı yatıştırma umuduyla her yıl madenin ağzında bir lama kurban ediliyor. Ancak bugün Potosi şehri, tıpkı dağ gibi, eski ihtişamının bir gölgesi. En dağlarının yükseklerinde, tarıma elverişsiz bir iklimde ve Güney Amerika'nın büyük şehirlerinden uzak olan bu şehirde, 16. ve 17. yüzyıllarda gösterişli şehir hayatını yalnızca gümüş madenleri ayakta tutuyordu. Değerli metal tükendiğinde insanlar kumarhaneler ve büyük festivallerde ortadan kalktı. Altın madeni arama çılgınlığından sonra Kaliforniya'nın aksine yerel ekonominin çeşitlenmesi için çok az fırsat vardı. Tünellerle dolu dağ, uzun zamandır yağmalanmış, yüzeyi değersiz, atılmış kayalarla kaplı bir çürf yığını haline gelmiş ve Cerro de Potosi'ye kırmızımsı bir renk vermiştir. Atahualpa ve Muica'nın altınlarıyla birlikte Potosi'nin gümüşünün büyük bir kısmı tüccarlar tarafından Avrupa'ya veya İspanya Kralı'na haraç olarak gönderiliyordu. Ancak 17. yüzyıldan bir gözlemcinin belirttiği gibi, Peru'dan İspanya'ya taşınan şey gümüş değil, yerlilerin kanı ve teri. Bohemia'nın gümüş madenleri, Potosi'den gelen gümüş, Cenova, Floransa ve Venedik gibi ticaret merkezlerinden geçiyordu. Avrupa'nın kendi gümüş madenlerindeki üretim de hızla artıyordu. 15. yüzyılın sonlarında ve 16. yüzyılın başlarında, Saksonya ve Tirol'de yeni madenler keşfedildi ve yeni madencilik teknolojileri birçok eski madeni yeniden karlı hale getirdi. 1527'de, bu madencilik patlaması sırasında, Georgius Agricola, doğduğu yerin yakınındaki küçük Bohemya şehri Joe şehir doktoru oldu. Bugün Çek Cumhuriyetinde Caimov olarak bilinen Joe Avrupa madencilik endüstrisinin merkezi olan cevher dağlarının yamaçlarında yer almaktadır. Orada, madencilik ve cevher işleme biliminin ve teknolojisinin çevresindeki dünyayı nasıl dönüştürdüğünü gördü. Şehir, agrikolanın gelişinden sadece 11 yıl önce kurulmuştu, ancak bu süre içinde şehrin gümüş madenlerinin muazzam üretimi ve buradan basılan, taler, paraları sayesinde nüfusu binden 14 binin üzerine çıkmıştı. Agrikola zamanının büyük bir bölümünü çevredeki tepelerdeki madenleri ve eritme tesislerini inceleyerek ve ziyaret ederek geçirdi. 1530 civarında şehir doktorluğu görevinden istifa etti ve sonraki birkaç yılını seyahat ederek geçirdi. Daha sonraki çalışmaları, konu üzerindeki otoritesi aydınlanma çağına kadar aşılmayacak olan madencilik üzerine yazdığı eseri de R. Metallica'nın bir parçasını oluşturdu. Bu çalışmasında Agrikola, değerli cevherlerin nasıl bulunacağını, çıkarılacağını ve işleneceğini titizlikle açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda madenci ve onun sanatı için bir savunucu haline geliyor. Agrikola'ya göre, madenciliğin avantajları çok açıktı, ilaç ve boyalar için ham maddeler ve madeni paralar için metaller sağlıyordu. Agrikola, hiçbir ölümlü insan, metal aletler olmadan tarla sürmemiştir diye yazıyor. Madenciliğin önemini sorgulayanlara, madencilerin en acı ve sefil hayatları yaşadığına inananlara Agrikola şöyle sordu, altın veya gümüş madenlerinden elde edilen kar, tarımdan elde edilen kardan ne kadar daha fazla? Madencilik sektörünü kınayanlar, bunun hiç de istikrarlı olmadığını söylüyor ve tarımı ölçüsüzce yüceltiyorlar. Ama bunu nasıl doğru söyleyebildiklerini anlamıyorum. Çünkü gümüş madenleri 400 yıl sonra bile hala tükenmemiş durumda. Ancak madenciliğin yalnızca ona özen ve dikkat gösterenler için karlı olduğunu söylüyor. Başarılı olmak isteyen bir madencinin birçok sanat ve bilimi anlaması gerekir. İşçilerinin sağlığını nasıl güvence altına alacağını ve hukuk yoluyla kendi haklarını nasıl savunabileceğini bilmelidir. Agricola'nın günümüz madencilik şirketlerinin yeteneklerini tarif ettiği hissi uyandırıyor neredeyse. Agricola, 12. yüzyılda Joachimsthal'den 50 mil uzaklıktaki Freiberg kasabası yakınlarındaki Sala Nehri kıyısında, daha çok zengin otta olarak bilinen Mason Kontu'nun kontrolündeki bölgede tesadüfen ve kazara büyük bir gümüş damarının keşfedilmesini anlatır. 13. yüzyılın büyük bir bölümünde Freiberg Avrupa gümüş keşiflerinin merkeziydi, bir önceki maden tükendiğinde bir diğeri onun yerini alıyordu. Ancak bu durum, 14. yüzyılın ikinci yarısında, giderek daha az yeni maden keşfedilmesi ve gümüşün Avrupa'ya akışının durmasıyla sona erdi. Gümüş damarını takip eden madenciler sonunda, günümüzde uranyum cevheri olarak bildiğimiz ince siyah zift damarlarına ulaşırlardı ve bu genellikle o gümüş damarının sonu anlamına geliyordu. Joe zift, uranyum açısından çok zengindi ve çok daha sonra atom bombalarının yapımında kullanıldı. Agricola, diğer madenlerin vahşi görünümlü şeytanlar içerdiği için terk edildiğini ve bunların dua ve oruçla kovulup uzaklaştırılması gerektiğini yazmıştı. Biz bugün bu şeytanları zehirli ve patlayıcı gazlar olarak yorumluyoruz. Madencilik sanatı, onun zamanından bu yana büyük ilerlemeler kaydetti. Artık damarların yönünü belirlemek için astronomi kullanmıyoruz, ne de şeytanlara ve trollere inanıyoruz. Güney Afrika'daki 4 kilometre derinliğindeki Tautona altın maden ocağı ve nadir toprak metallerinin çıkarılmasının karmaşık kimyası, agrikolanın en çılgın hayallerinin bile ötesinde. Bununla birlikte, madenciliğin topluma getirebileceği geniş faydalara duyduğu saygı bugün de geçerliliğini koruyor. Bu faydaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, mineralleri nasıl çıkarıp kullandığımıza bağlıdır. Agricola, elementlerin ne iyi ne de kötü olduğunu anlamıştı, iyi insanlar onları iyilik için kullanırlar ve onlar için faydalıdırlar. Kötüler onları kötüye kullanırlar ve onlar için zararlıdırlar. Bohemyadan gelen gümüş, Avrupa para birimini dönüştürdü. Zengin otto ve halefleri Almanya'da düzinelerce darphane açarak, Yün ve kumaş karşılığında İngiltere'ye akan gümüş paralar bastılar. Gümüş paralar eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte basıldı. Birçok amaç için altın paralardan daha pratiktiler. Daha düşük değerleri, Orta Çağ Avrupa'sının hızla büyüyen tüccar sınıfı arasında daha küçük işlemler için kullanılmalarını sağladı. Gümüş paralar, belki de antik çağdan beri ilk kez köylülerin elinden bile geçti. Atina Baykuşları Atina baykuşları, bir yüzünde miğferli Athena başı, diğer yüzünde ise bilgelik sembolü olan baykuşu bulunan kalın ve ağır gümüş paralardır. İlk olarak M.Ö. 6. yüzyılın sonlarında Atina'da basılan bu paralar, kısa sürede şehrin dışına yayıldı. Dış ticarette bir araç olarak kullanıldılar ve Atina gücünün sembolü haline geldiler. Diğer paralar gelip geçti. Sadece Baykuş'un ağırlığı ve şekli 300 yıldan fazla bir süre boyunca sabit kaldı. Bu tutarlılık, Atina paralarının Akdeniz genelinde kabul görmesini ve güvenilmesini sağladı. Ortaçağ Avrupa'sının yarım bin yıldan fazla basılan Venedik Dükası dışında, Baykuş'un uzun ömürlülüğü ve güvenilirliğiyle rekabet edebilecek başka bir para yoktu. İlk baykuşlar, Atina'nın demokrasinin sağlam bir şekilde kurulduğu, benzeri görülmemiş bir siyasi ve ekonomik büyüme döneminden geçmeye başladığı sırada basıldı. Atina'nın refahı, Ege denizleri, adaları ve kıyı kentleri üzerindeki kontrolüne bağlıydı ve bu da muazzam filosu sayesinde mümkün oldu. Atina'nın geliri büyük ölçüde gümüşe bağlıydı ve bu gümüşün büyük bir kısmı şehrin 65 kilometre güneyindeki Laurium'da çıkarılan gümüşten geliyordu. Madenler, Atina'nın Akdeniz'in en önde gelen medeniyeti haline gelmesine yardımcı oldu. Ksenofon şöyle yazmıştı, ilahi lütuf bize tükenmez gümüş madenleri bahşetti, bu, tüm komşu şehirlerimizin üzerinde sahip olduğumuz bir avantajdır, çünkü onlar tüm egemenlik alanlarında tek bir gümüş cevheri damarı bile keşfedemediler. Ancak M.Ö. 413'te, Spartalılar yakındaki bir kasabayı ele geçirip bölgeyi işgal etmek için bir kale kurduklarında Atina gümüşünün kontrolünü kaybetmeye başladı. Bir general Spartalılara iltica etti ve işgalin Atina'yı Lorium'daki gümüş madenlerinden nasıl ayırabileceğini anlattı. Plan işe yaradı, madenler kapatıldı ve çaresizlik içinde şehir, zafer tanrıçası Nike'in 8 altın heykeli de dahil olmak üzere Akropolis'teki altın eşyaları eritti. Milattan önce 404 yılında uzun süren bir kuşatmanın ardından Atina Spartalılara teslim oldu. Thucydides kronik gümüş kıtlığını Atina'nın yenilgisinin başlıca nedeni olarak tanımlamıştır. Gümüş madenleri büyük bir medeniyetin yükselişini desteklemişti ancak yokluğu çöküşünü hızlandırdı. Nike'nin üretimi durdurulmuştu. Ondan yerini aldıkları gümüş paralarla aynı ağırlık ve biçimde yeni altın paralar basıldı. Ancak altının daha yüksek değeri nedeniyle, her bir para gümüş karşılığının 12 katı değerindeydi. Bu yüksek değer, paraları yerel perakende işlemlerinde pek kullanışlı hale getirmedi ve çoğunlukla yurt dışından gelen malların sevkiyatı için ödeme yapmakta kullanıldılar. Atina'nın kültürel, siyasi ve ekonomik altın çağında altın değil, gümüş hüküm sürüyordu. Gümüşün önemi, altın ve gümüşün değer oranı arasındaki tarihsel olarak düşük orandan açıkça görülüyordu. Atina'da altın, gümüşün değerinin 12 katı değerindeydi, bu oran, Lidya Kralı Kruisos'un belirlediği 10 katlık orana çok benziyordu. 3000 yıldan fazla bir süredir 9 bölü 1 ile 16 bölü 1 arasında dalgalanmıştır, 2011 yılında altın, gümüşün en az 50 katı değerindeydi. Gümüş ve altının göreceli değerleri, arz ve talebe bağlı olarak dalgalanır. Altın ve gümüş kaynaklarının dağılımındaki yerel farklılıklar, değer oranlarında yerel farklılıklara yol açar, ancak uluslararası ticaret geliştikçe bu farklılıklar kademeli olarak düzeltilir. Bir ons gümüş her zaman bir ons altından çok daha az değerli olmuştur. Bu, tarihsel cazibelerinden biriydi çünkü günlük ticarette kullanılan daha küçük, düşük değerli madeni paralara dönüştürülebiliyordu bunu pratik hale getirmek ve tüccarların durumlarını bilmelerini sağlamak için devlet hazineleri veya para otoriteleri altın ve gümüş arasındaki değer oranını dalgalanmasına izin vermek yerine sabitlemek zorundaydı bu defalarca devletin zararına istenmeyen arbitraj fırsatları yarattı örneğin ortaçağda Avrupa'da gümüş bol olduğunda Külçe'yi Akdeniz üzerinden Kuzey Afrika'ya göndermek ve orada altınla takas etmek karlıydı. Gümüş her zaman altından daha boldu ve para arzını kolaylaştırmak isteyen devlet hazineleri için gümüş, kullandıkları şeydi. Bu, sağlıksız, para politikası asla sürdürülebilir olamazdı. Zamanla altın, tercih edilen uluslararası değer standardı haline geldi, talebi arttı ve nispi fiyatı güçlendi. Gümüş ise eski ihtişamının gölgesi haline geldi, ta ki 19. yüzyılın ortalarında fotoğrafçılığın temeli olarak yeni bir rol bulana kadar. Işığa duyarlı gümüş tuzları, 1973 yılının sıcak New York yazında, hafta sonu öğleden sonralarını Washington Square Park'ta fotoğraf çekerek geçiriyordum. Parkın ortasında, her zaman yaşlı adamlarla dolu bir dizi satranç masası vardı, yüzleri siyah-beyaz kareli tahtalara dikkatle bakıyordu. Deklansöre bastığımda, bu şehir manzarasından yansıyan ışık açık diyaframdan içeri girip gümüş halojenür filme düşüyordu. Fotonların çarptığı yerlerde saf gümüş atomları oluşuyor ve tarihin bir görüntüsünü kaydediyordu. Görüntüleri kalıcı olarak sabitleme fikri ilk olarak, 18. yüzyılın sonlarında ünlü İngiliz çömlekçi Georgia Vegwood'un oğlu Thomas Vegwood tarafından ortaya atılmıştır. Georgia, çömleklerine daha hızlı ve doğru bir şekilde görüntü çizmek için, çevresindeki görüntüyü bir ekrana yansıtan bir kamera ob kullanmıştı. Weigwood, bu görüntülere nasıl kalıcılık kazandırabileceğini merak etti ve 1725 yılında bir Alman üniversite profesörünün tesadüfi keşfinden beri bilinen ışığa duyarlı özelliklere sahip gümüş nitrat ile deneyler yapmaya başladı. Johann Schulze, Nürnberg yakınlarındaki Altdorf Üniversitesi'nde nitrik asit ve tebeşir çözeltisinin, ki bu çözelti aynı zamanda biraz gümüşte içeriyordu, özelliklerini araştırıyordu. Bir pencerenin yanında çalışıyordu ve güneşli bir gün olduğu için, çözeltiyi koyduğu şeffaf kavanoza ışık giriyordu. Aniden, pencereye bakan karışımın mor renge dönüştüğünü, içeriye bakan kısmının ise hala beyaz olduğunu fark etti. Belki de, diye düşündü, güneşin ısısı çözeltide kimyasal bir reaksiyona neden oluyordu. Deneyi tekrar denedi, ancak bu sefer kavanozu karanlıkta tuttu. Hiçbir şey olmadı. Schulze, karışımı dönüştürenin güneş ışığının etkisi olduğunu fark etti ve daha fazla araştırmadan sonra, bu reaksiyonda hayati elementin gümüş olduğu sonucuna vardı. Wedgwood bu keşfi kullandı. Kağıt yapraklarını gümüş nitrat çözeltisiyle kapladı ve ardından üzerlerine nesneler yerleştirdi. Kağıtları güneş ışığına maruz bırakarak nesnelerin silüetlerini oluşturdu, ancak güneş ışığı kalan gümüş nitratı yavaş yavaş kararttı ve görüntü kayboldu. Hayal kırıklığına uğrayan ve sağlık sorunları yaşayan Begwood, deneylerini durdurdu. Kalıcı görüntüler yaratan fotoğrafçılığın icadı için 30 yıl daha beklemek gerekecekti. Ekim 1833'te, bir başka İngiliz olan William Henry Fox Talbot, Como Gölü kıyılarında balayındaydı. Manzarayı, bir prizma kullanarak manzaranın görüntüsünü kağıda bindiren bir başka çizim aracı olan Camera Lucida ile çizmeye çalışıyordu pek başarılı olamıyordu. Gözünü prizmadan çektiğinde, sadakatsiz kalemin kağıt üzerinde yalnızca hüzünlü izler bıraktığını fark etti. Fox Talbot daha iyi bir teknik bulmak istedi ve eve döndüğünde, görünüşe göre Wedgwood'un deneylerinden habersiz, gümüş nitratla kaplanmış kağıt kullanarak yaprakların, dantellerin ve diğer düz nesnelerin siliyetlerini oluşturmaya başladı. Ancak Wedgwood'un da bulduğu gibi, görüntülerin solmasını engelleyemedi. Bir gün, sadece az miktarda tuz çözeltisiyle, gümüş nitrat kaplaması için temel olarak kullanılan, işlem görmüş kağıdın kenarlarının genellikle çok daha ışığa duyarlı olduğunu fark etti. Güçlü bir tuz çözeltisi kullanarak kağıdı çok daha az ışığa duyarlı hale getirebileceğini gördü. Böylece, pozlanmış kağıdı güçlü bir tuz çözeltisine batırırsa, görüntülerinin sabitleneceğini fark etti. Ancak bu, mücadelenin sadece yarısıydı. Kamera Obscura'dan elde edilen görüntüler, bir izlenim bırakamayacak kadar soluktu. Kağıdın ışık hassasiyetini artırmak için deneyler yapmaya başladı ve ışığı daha küçük bir alana odaklayan mercekler kullanarak, posta pulu büyüklüğünde görüntüler oluşturmayı başardı. Fox Talbot, görüntülerin cüce bir sanatçının eseri olduğu düşünülebilir diye yazdı. Schulze ve Wejwood'dan daha ileri gitmişti, ancak onlar gibi keşfinin önemini kavrayamadı. Diğer ilgi alanlarının peşinden gitmek için bunu bir kenara bıraktı. Bu sırada, Manş Denizi'nin karşı yakasında, bir Fransız tiyatro tasarımcısı, gümüş kaplı bakır levhalar ve iot kullanarak gümüşün ışığa duyarlı özellikleriyle deneyler yapıyordu. 1835 baharında, Louis Jacques Mentager, pozlanmış ancak başarısız olmuş bir levhayı yeniden parlatıp tekrar kullanmak üzere bir dolaba kaldırdı. Birkaç gün sonra geri döndüğünde mucizevi bir şekilde bir görüntünün ortaya çıktığını gördü. Dolaptaki bir şişeden çıkan cıva buharlarının gizli, görüntüyü geliştirdiği ortaya çıktı. Levha ilk pozlandığında gümüş atomları gizli bir görüntü oluşturmuştu ancak atom sayısı onu görünür kılmak için çok azdı. Cıva buharı gizli görüntüdeki gümüş atomlarıyla birleşerek onu görünür hale getirdi. Bu işlem sayesinde dagger Pozlama süresini yalnızca 20 dakikaya indirmeyi başardı, bu süre, hareketsiz nesnelerin net görüntülerini yakalamak için yeterince kısaydı. 19 Ağustos 1839'da Paris'teki Bilimler Akademisi, Daggeroip'ın icadını duyurdu. Rekabetçi Fox Talbot bunu duyunca, yaklaşık 1 dakikalık pozlama süresine sahip yeni bir kağıt türü kullanarak kendi gizli görüntü üretim yöntemini hızla geliştirdi. Bu yeni sürece kalotip adını verdi. Thomas Wedgwood'un gümüşün ışığa duyarlı özelliklerini kullanarak görüntü yakalama girişiminden neredeyse 40 yıl geçmişti. Artık iki başarılı ve rakip ticari ürün vardı. Fox Talbot ve Daguerre. her ikisi de kendi fotoğrafçılık yöntemlerinin avantajlarını halka ikna etmek için mücadeleye girişti. Fox Talbot, yönteminin avantajlarını halka anlatmakta başlangıçta bazı zorluklar yaşadı. Daggeroayb kadar detaylı bir görüntü üretmiyordu. Ancak aynı negatiften birden fazla görüntü üretebiliyordu. Oysa Da Daggeroayb bunu yapamıyordu. Bu da onu zenginler için portre gibi pahalı, tek seferlik projelerle sınırlıyordu. Fox Talbot'un icadı galip geldi ve gümüş üzerine kurulu fotoğrafçılığın temellerini sonraki 200 yıl boyunca attı. Görüntülerin çoğalması. İlk fotoğraflarımı 4 yaşındayken Singapur'da çektim. Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme töreniydi ve bir zamanlar Britanya İmparatorluğu'nun bir kolonisi olan Singapur, bugün sokak partileri dediğimiz etkinliklerle dolup taşıyordu. Kodak Brownie kameramla, pozlanmamış filmim olduğu sürece ailemin, arkadaşlarımın ve görebildiğim her şeyin fotoğraflarını çektim. Brownie kameramın yerini daha iyi bir versiyon aldı ve ardından bugün harika Leica kameralarım olana kadar bir dizi kamerayla değiştirdim. Bu makineler, zaman zaman başarıyla da olsa, aksiyon anlarını ve anlık sahneleri kaydetmeme yardımcı olmaya devam ediyor. Kodak, popüler çizgi film karakterlerinden adını alan ilk Brownie kamerasını 1900 yılında piyasaya sürdü. Rulo film içeren basit karton kutu taşınabilir ve kullanımı kolaydı. Anında başarılı oldu ve özellikle çocuklar arasında popülerdi. 5 şilin, ortalama bir haftalık ücretin yaklaşık dörtte biri, fiyatıyla neredeyse herkesin karşılayabileceği bir fiyattaydı. Üretimi, jelatin-gümüş-bromür kaplı plakaların geliştirilmesiyle mümkün oldu. Bu plakalar pozlanabilir, saklanabilir ve en önemlisi, ancak daha sonra bir laboratuvarda geliştirilebilir. Bu nedenle, kuru, plakalar olarak adlandırılıyorlardı. Islak, kolodyum plakaların ise, kısa bir süre içinde kaplanması, pozlanması ve geliştirilmesi gerekiyordu, bu da fotoğrafçıların her yere yanlarında ağır ve hantal bir taşınabilir laboratuvar taşımalarını gerektiriyordu. Kodak'ın kurucusu George Eastman, 1877'de ıslak plaka tekniği üzerine ilk derslerini aldı ve kısa sürede bu tekniğin kullanışsızlığını keşfetti. Sadece temel unsurları içeren düzenimde, sabun kutusu büyüklüğünde bir kamera, bir bungalovu destekleyecek kadar güçlü ve ağır bir tripod, büyük bir plaka tutucu, karanlık bir çadır, nitrat banyosu ve su için bir kap vardı. Kuru plaka tekniğindeki yeni gelişmeleri okumuş ve kendi başına denemeler yapmaya karar vermişti. 1879'da, piyasadaki diğer ürünlere göre çok daha uzun süre saklanabilen kendi plakalarını üretmişti. Eastman hala memnun değildi, cam plakaları ağır, kırılgan ve pahalıydı. Henry Ford'un daha sonra Model T otomobiliyle yapacağı gibi, fotoğrafçılığı daha geniş kitlelerin eline vermek istiyordu. Kamerayı kalem kadar kullanışlı hale getirmek istiyordu, ancak bunu yapmak için daha ucuz ve daha basit bir fotoğrafçılık yöntemi icat etmesi gerekiyordu. Görüntüyü yakalamak için cam yerine kağıt ruloları kullanan Eastman negatif kağıdını geliştirdi. Bir Eastman film rulosu, etrafına temel bileşenlerine indirgenmiş bir kamera tasarladığı küçük siyah bir kutuya sığabiliyordu, lens sabitti ve deklanşör bir ip çekilerek çalıştırılıyordu. Kodak fotoğraf makinesi ilk olarak 1888'de 25 dolara, bugünkü değeri 600 dolar satışa sunuldu. Popüleritesi, Eastman'ın seri üretim yapmasını ve böylece her bir ünitenin fiyatını düşürmesini sağladı. 1896'da 100.000. Kodak fotoğraf makinesi üretildi. O zamana kadar her birinin fiyatı sadece 5 dolardı, bugünkü değeri 120 dolar. Kodak fotoğraf makineleri, basitliği ve uygun fiyatı nedeniyle büyük bir pazara hitap etti. Eastman, tüketici cihazlarının büyük mucitlerinin her zaman yaptığı şeyi yapmıştı. Kullanıcının, fotoğrafçının, amacına, fotoğraf çekmeye, odaklanmasını sağlarken, teknik işlevleri, geliştirme ve baskı, görünmez kılmıştı. Eastman'ın fotoğraf makineleri, yüz pozluk filmle birlikte satılıyordu ve film bittiğinde fabrikaya geri gönderiliyordu. Birkaç gün sonra işlenmiş negatifler, çerçevelenmiş baskılar olarak teslim ediliyordu. Kodak'ın sloganı şöyleydi, düğmeye basarsınız, gerisini biz hallederiz. Ertesi yılın sonuna doğru, fabrikası günde yaklaşık 700 film işliyordu. Artık herkes fotoğrafçı olabilirdi. Kodak kameralar, bireylerin kişisel tarihlerini kaydetmelerini ve en değerli anlarının hatıralarını ölümsüzleştirmelerini sağladı. Fotoğraflar artık her yerde görülüyordu. Sadece sıradan ve kullanılıp atılan eşyalar olmaktan çıkıp, dünyayı değiştiren olayları kaydeden, nesilleri şekillendiren görüntüler üreten belgeler haline geldiler. Karar anı. Bazı görüntüler zulmü, vahşeti ve hoşgörüsüzlüğü tanımlar. Şakağına silah dayanmış, idamdan hemen önceki anı gösteren Vietcong esirinin görüntüsü benim için Vietnam Savaşı ile eşanlamlıdır. Geniş bir Ruanda mülteci kampında yiyecek bekleyen sivillerin kalabalığının fotoğrafı orada yaşanan soykırımı sonsuza dek hatırlatacak. Ve Auschwitz toplama kampının dikenli tellerine yaslanmış, zayıflamış mahkumların görüntüsü Holokost'ta ailemin birçok üyesinin kaderini anlatıyor. Ancak diğer görüntüler çok daha mutlu zamanları gösteriyor. Büyük kanala bakan pencerelerimden çektiğim fotoğraflar, mevsimler değiştikçe Venedik'in ruh halini yakalamaya çalışıyor. Masamın karşısında duran fotoğraf ise, Florensa'daki Santa Maria Novella'da hayranlıkla bakan insanları gösteriyor. Masaxio tarafından yapılmış, perspektifi gösteren freske bakıyorlar. Yeni Taç Giymiş Kraliçe 2. Elizabeth'in, Cecil Beaton tarafından resmedilen Westminster AB fonlarıyla birlikte çekilmiş şiirsel görüntüleri, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra toparlanan Büyük Britanya'ya neşe vermek amacıyla tasarlanmıştı. Önemli dünya olaylarını fotoğraflar aracılığıyla öğrenir ve hatırlarız. İkonik görüntüler ortak deneyimler yaratır, nesilleri tanımlar. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte, Işığa daha duyarlı film kullanan daha taşınabilir kameralar, fotoğrafçıların askerleri savaşta takip etmelerini sağladı. Bu durum, 19. yüzyıl ekipmanlarıyla konularının hareketsiz kalmasını gerektiren Matthew Brady ve Roger Fenton gibi önceki savaş fotoğrafçılarından farklıydı. Savaş fotoğrafçısı Robert Capa, 1944'te müttefiklerin Normandiya çıkarmasında ikinci dalga birlikleriyle birlikteydi. Manş Denizi'nde beline kadar suya batmış, makineli tüfek mermilerinin etrafında suyu parçaladığı bir halde Kapa, DD çıkarmasının en belirleyici görüntülerinden bazılarını çekti. Kapa, "Fotoğraflarınız yeterince iyi değilse, yeterince yakın değilsiniz." derdi. Fotoğraflar, gümüş olmadan yalnızca soluk bir anı olarak var olacak dünyanın geçici görüntülerini yakalayabiliyordu. Ünlü ve usta fotoğrafçı Henry Cartier-Bresson 1957'de şöyle açıklamıştı, fotoğraf çekerken yaratıcı bir saniyelik an vardır. Gözünüz, hayatın size sunduğu bir kompozisyonu veya ifadeyi görmeli ve deklanşöre ne zaman basacağınızı sezgisel olarak bilmelisiniz. Doğru anda yapılan o deklanşöre basmak, sivillerin Vietnam Savaşı'na nasıl karıştığını ortaya koyan görüntüler yarattı. Düşman artık yüzsüz bir canavar değil, izleyicilerin empati kurabileceği acı çeken bir insandı. Dünyanın öbür ucundaki ortak insanlığı ortaya koyarak, fotoğrafçılık küresel sosyal vicdanı uyandırdı. Yukarıda bahsedilen Eddie Adams'ın 1968 tarihli Saigon infazı fotoğrafı, masum bir Vietnam vatandaşının düşüncesizce öldürülmesi gibi görünen olaya karşı protestoları kışkırttı. Fotoğraf, aynı zamanda fotoğrafçılığın gerçek olayları çarpıtma gücünü de gösteriyor. Adams şöyle açıkladı, General Viet Cong'u öldürdü, ben generali kameramla öldürdüm. Fotoğraflar dünyanın en güçlü silahıdır. İnsanlar onlara inanır, ancak fotoğraflar, manipülasyon olmadan bile yalan söyler. Sadece yarım gerçeklerdir. Fotoğrafın söylemediği şey şuydu, o sıcak günde. O yerde ve o zaman general olsaydınız ve bir, iki veya üç Amerikalıyı havaya uçurduktan sonra sözde kötü adamı yakalasaydınız ne yapardınız? Fotoğrafçılık gerçekliğin en doğru temsiline yakın olsa da, kesinlikle tamamen güvenilir bir kaynak değildir. Görüntüler yanıltıcı olabilir ve olmaktadır. Joseph Stalin, parti içindeki tasfiye operasyonunun bir parçası olarak fotoğrafları değiştirtmişti. Düşmanlar, komiserler, seçici tasfiyeler sonucunda fotoğraflardan kayboldu. Çin Komünist Partisi de karanlık odada yaratılan bozulmalardan bolca yararlandı. Ancak güvenilir kaynaklardan gelen görüntüler, gerçekliğin çarpıcı yansımalarını sunuyor. 1994 yılında foto muhabiri Sebastiao Salgado, Ruanda'nın güneybatısındaki Kibeho mülteci kampında 3 gün geçirdi. Her gün yüzlerce mülteci, milislerin elinde tecavüz ve cinayetlerden kaçarak kampa geliyordu. Salgado gördükleri karşısında şok olmuştu, dehşetin boyutu, insanları ölüm fikrine karşı duyarsızlaştırmış gibiydi. Kollarında bir bohça taşıyan bir adamın başka bir adamla sohbet ettiğini gördüm. Toplu mezara vardığında, bebeğinin cansız bedenini yığının üzerine attı ve hala sohbet ederek uzaklaştı. Bir ekonomist olarak Salgado, dünyanın yoksulluğunu anlatan istatistiklerin ardındaki gerçekliği göstermek için görselleri kullanmak istedi. Göstermek, anlatmaktan daha güçlüdür, insan acısının canlı görüntüleri, basit siyasi mesajların ötesine geçerek, yaralayıcı, kişisel olarak dokunaklı ayrıntılar ortaya koyar. Bunu yaparak, fotoğraflar izleyiciyi harekete geçmeye zorlar. Benim için gümüş, fotoğrafçılığın ötesinde değerli anıları saklamanın başka yollarına da sahip. Çalışma odamdaki sehpanın üzerinde, 1960'larda İran'dan ayrılırken anne babama hediye olarak verilen üç Fars gümüş kutusu duruyor. Ayrıntılı tasarımları, metalin arkasından çekiçle dövülerek alçak kabartma şeklinde desenler oluşturma tekniği olan Ripussaj ile yapılmıştı. İran'da geçirdiğim zamanlara dair canlı anılarımı canlandırıyorlar. Gaz alevlerinin gürültüsü, petrol sahalarından geceleyin yayılan ışık ve elbette mesleğini icra etmek için bir kulübede bağdaş kurarak oturan gümüşçüye yaptığımız ziyaretler. Süs eşyalarında, dekorasyonda ve mücevherlerde gümüş her zaman anıları korumuştur. Ama aynı zamanda değer saklamaya da devam ediyor. 1970'lerde gümüş fotoğrafçılığının geliştiği dönemde Olağanüstü servetleri için güvenli bir liman arayan iki kardeş, gümüşün fiyatının daha önce veya sonra hiç görülmemiş bir seviyeye yükselmesine neden oldu. Silver'ın son çırpınışı. Bunker Hunt her şeyden önce bir petrolcüydü. Petrol işine olan ilgisini, Texas'ın en zengin petrol üreticisi olan babası Hayley Hunt'tan miras almıştı. Hayley'nin ilk serveti, adını haklı olarak petrol kasabası El Dorado'dan alan, ve Bunker'ın 1926'da doğduğu yer, bir kasabada poker oynayarak kazanılmıştı. Kazandığı parayla küçük bir petrol sahasına yatırım yaptı ve ilk kuyusunda petrol bulacak kadar şanslıydı. Kuyu kısa sürede kurusa da, birkaç başarılı kuyuya daha yatırım yaptı, Florida'ya ve ardından tekrar Texas'a taşındı. Burada, geniş Doğu Texas petrol sahasındaki en büyük bağımsız işletmeciydi. Bunker Hunt babasının izinden gitmeye başladığında, ABD'de petrol arama fırsatları azdı ve bu yüzden Libya'ya yöneldi. Libya hükümeti o zamanlar, Kral İdris'in saltanatı sırasında, yabancılara petrol arama imtiyazları satıyordu. En umut vadeden alanları satın almak için bir yarış başlamıştı. İyi donanımlı ve iyi finanse edilmiş uluslararası petrol şirketlerine karşı bağımsız bir mücadele veren Hunt, Libya'nın Mısır sınırına yakın, Sirenaika'nın doğu bölgesinde bir imtiyaz kazandı. Sahra çölünün çok daha iç kesimlerinde yer alan ve T şeklinde bir arazi olan, bunker'ın deyimiyle, T, Teksas'ı temsil ediyor, 65 numaralı blok adlı bir diğer imtiyaz daha az umut vaat ediyordu, ancak Hunt bunu ucuza satın almayı başardı. Başlangıçta pek şansı yaver gitmemişti ve parası hızla tükeniyordu ki, 1960'ta BP ile son bir anlaşma yaptı. BP'nin 65 numaralı blokta petrol araması yapmasına ve bulunan petrolün %50'sinin kendisine ait olmasına razı oldu. Bu kumar işe yaradı, Kasım 1961'de BP, 8 ila 10 milyar varil arasında olduğu tahmin edilen ve en az yarısının geri kazanılabilir olduğu düşünülen devasa Sarıir petrol sahasını buldu. 1960'ların düşük petrol fiyatlarına rağmen Hunt'ın yarı hissesi etkileyici bir şekilde 4 milyar dolar değerindeydi ve bu da babasından miras kalan servetiyle birlikte onu dünyanın en zengin adamı yaptı. Ancak 1969'da bir darbeyle Albay Muammer Kaddafi iktidara geldiğinde hem BP'nin hem de Bunker Hunt'ın kaderi değişti. İngiliz birlikleri 1835'ten beri Basra Körfezi'nde koruyucu bir rol üstlenmişti. Ancak Aralık 1971'de geri çekilmek üzereydiler. İran, ayrılışlarından bir gün önce, stratejik öneme sahip 3 küçük adanın kontrolünü ele geçirerek oluşan güç boşluğunu doldurdu. İngilizler işgale direnmedi ve bu durum Arap dünyasının geri kalanından tepki çekti. BP o dönemde çoğunlukla İngiliz hükümetine aitti. Bu nedenle, Kaddafi, İngiltere'ye karşı bir misilleme olarak BP'nin Libya'daki petrol operasyonlarını millileştirdi. Hunt, Sarir petrol sahasındaki payını, günde yaklaşık 200 bin varil üretmeye devam edebildi, ancak ertesi yıl Kaddafi tüm petrol şirketlerine Libya'ya %51 pay vermelerini emretti. Diğer birçok şirketin aksine, Hunt bunu reddetti. Nisan 1973'te, Kaddafi'nin ifadesiyle, Amerika'nın soğuk ve kibirli yüzüne bir tokat atmak için Libya'daki operasyonları millileştirildi. Bunker Hunt dünyanın en zengin adamı olmuş, sonra kumar oynayarak neredeyse her şeyini kaybetmişti. Tekrar kumar oynamak için cesur bir iş zekası gerekirdi, ancak Hunt tam da bunu yaptı. Petrol artık güvenli bir yatırım gibi görünmediği için gayrimenkule ve hobileri olan atlara yatırım yaptı. Ayrıca dikkatini Gümüş'e de yöneltti. 1970'lerde gümüş, giderek daha güvenli bir değer saklama aracı gibi görünüyordu. Yüksek enflasyon paranın değerini aşındırıyordu ve kıymetli metaller iyi bir yatırım gibi görünüyordu. Ons başına 1,50 dolara kadar düşen gümüş, altından daha uygun fiyatlı görünüyordu. Hunt'ın görüşü şuydu, kağıt yerine satın aldığınız hemen hemen her şey daha iyidir. Uzun vadede mutlaka kar edersiniz. Altını sevmiyorsanız, gümüş, elmas veya bakır kullanın, ama bir şey alın. Herhangi bir aptal bile matbaa çalıştırabilir. Bunker Hunt'ın kardeşi William Herbert Hunt da gümüşe yatırım yapmakla ilgileniyordu. Jerome Smith'in 70'lerde Gümüş Karları" adlı kitabındaki ömrümüz içinde, belki de 10 yıl içinde, gümüş altından daha değerli hale gelebilir iddialarını yutmuştu. Herbert Hunt, yatırım mantığını şöyle açıklamıştı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın ekonomik tarihine ilişkin analizim, en akıllıca yatırımın enflasyondan korunan yatırım olduğuna inanmama yol açtı. Bana göre doğal kaynaklar bu kriteri karşılıyor ve bu amaçla petrol, gaz, kömür ve gümüş de dahil olmak üzere değerli metallere yatırım yaptım. 1970'lerin başlarında, altının gümüşe oranı yaklaşık 20 bölü 1 idi. Bunker, bu oranın sonunda tarihsel seviyesi olan yaklaşık 10 bölü 1'e döneceğine inanıyordu, bu da, mantığına göre, altın o zamanki geçerli fiyatında kalsa bile, gümüşün değerinin ikiye katlanması gerektiği anlamına geliyordu. Hunt ailesi milyonlarca ons gümüş satın almaya başladı. 1974 yılının başlarında, dünya gümüş arzının yaklaşık %8'ini oluşturan 55 milyon onsluk sözleşmeleri vardı. Alışılmadık bir şekilde, sözleşmelerini fiziki olarak teslim alıyorlardı. Spekülasyondan kısa vadeli kar elde etmekten daha fazlasını arıyorlardı, kalıcı ve somut bir değer deposu yaratmak istiyorlardı. Ancak gümüşün mülkiyetini alarak, fiziksel arzını azaltmaya ve fiyatını giderek yükseltmeye başladılar. ABD hükümetinin 1930'larda altın konusunda yaptığı gibi müdahale etmesinden endişelenen Hunt ailesi, Gümüşlerinin büyük bir kısmını Avrupa'daki kasalara taşımaya karar verdi. Dallas'ın doğusundaki 2500 dönümlük bir çiftlikte, en iyi nişancıları bulmak için bir atış yarışması düzenleyerek bir düzine kovboyu işe aldılar. Kazananlar, Hunt ailesinin gümüş hazinesini korumak için 3 adet işaretsiz 707 uçağında silahlarıyla Avrupa'ya uçma hakkı kazandılar. Gece yarısı New York ve Chicago'ya varan kovboylar, Zırhlı kamyonlardan uçaklara 40 milyon ons gümüş yüklediler. Kovboylar uçağa bindiler ve ardından külçelerin altı gizli depolama yerine teslim edildiği zürihe uçtular. Ancak gümüş depolamak çok maliyetliydi. Servetlerinin erimesini önlemek için Hunt ailesinin fiyatların sadece sabit kalması değil, yükselmesi gerekiyordu. Neyse ki, Hunt ailesinin gümüşe yönelik iyimser tutumu, Piyasadaki yeni büyük alıcılar ve 1970'lerin yüksek enflasyonu sırasında emtia fiyatlarındaki genel eğilim, tam da bunu sağladı. 1970 ile 1973 yılları arasında gümüşün fiyatı ikiye katlanarak ons başına 3 dolara yükseldi ve 1979 sonbaharında ons başına 8 dolara ulaştı. Ardından Eylül ayında aniden ons başına 16 doların üzerine çıktı. Alımları sonucunda Hunt ailesi, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, CFTC, tarafından soruşturmaya tabi tutuldu. CFTC, gümüş arzında bir sıkışıklığın, gelecek sözleşmelerini karşılayacak yeterli külçe gümüşün bulunmaması, ufukta olabileceğinden endişeleniyordu ve bu nedenle Hunt ailesinden gümüşlerinin bir kısmını satmalarını istedi. Hunt ailesi federal müdahaleden nefret ediyordu ve her zamanki gibi bunu reddetti. Bunun yerine alımlara devam ettiler. O yılın sonuna gelindiğinde, Hunt ailesi ABD'de 90 milyon ons külçe gümüşü kontrol ediyordu. 40 milyon ons Avrupa'da gizliydi ve 90 milyon ons da vadeli işlem sözleşmeleri yoluyla ellerinde bulunuyordu. 1979'un son gününde fiyat ons başına 34,45 dolara ulaşmıştı. 1980'nin başlarında, CFTC giderek daha fazla endişelenmeye başladı ve Hunt ailesinin, ABD ve dünya gümüş piyasalarının büyüklüğüne göre çok büyük olduğuna karar verdi. CFTC'nin desteğiyle, işlem piyasası, tüccarları en fazla 10 milyon ons değerinde vadeli işlem sözleşmesiyle sınırlandıran yeni limitler açıkladı. Ancak fiyat yükselmeye devam etti ve Hunt ailesi doğrudan gümüş almaya devam etti. 17 Ocak'ta fiyat ons başına 50 dolara ulaşarak yeni bir zirve yaptı. Bu noktada, Hunt ailesinin yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde gümüş varlığı vardı ve bunun üzerinden elde ettikleri gerçekleşmemiş kar yaklaşık 3,5 milyar dolardı. Yetkililer 4 gün sonra gümüş vadeli işlem piyasasını kapatarak Hunt ailesi için felaket sonuçlar doğurdu. Gümüşün fiyatı ons başına 34 dolara düştü ve ayın geri kalanında bu bölgede sabit kaldı. Fiyatın düşmesinin bir nedeni de insanların hurda gümüş satması, eski gümüş yemek takımlarını eritip külçe haline getirmesiydi. Bunker, kim gümüşü dolar karşılığında satmak ister ki? diye sordu, sanırım parlatmaktan bıktılar. Hunt ailesi sözleşmelerini teslim almaya devam etti ve şu anda 155 milyon onsun üzerinde gümüş stoğuna sahipti. Gümüşün uzun vadeli fiyatına güveniyorlardı ve fiyat düşüşünü tersine çevirmeye çalıştılar. 14 Mart'ta gümüşün fiyatı ons başına 21 dolara düştü. 25 Mart'ta Hunt ailesi, teminat çağrılarını yapmaya devam edecek kaynaklara sahip olmadıklarını fark etti. Bunker, Herbert'e bir mesaj gönderdi, kapatın. Aracı kurumları, vadeli işlem sözleşmelerini sürdürmek için 135 milyon dolarlık ek bir ödeme talep etti. Herbert onlara ödeme yapamayacaklarını ve satmaya başlamaları gerektiğini söyledi, onlar da satışa başlayınca piyasada panik yaşandı. 27 Mart Perşembe günü, Gümüş Perşembesinde, Gümüş piyasası çöktü ve ons başına 11,80 dolara düştü. Dow Jones Endeksi 25 puan düşerek son 5 yılın en düşük seviyesine indi. Borçlarını ödemek için Hunt ailesi gümüşlerini satmaya devam etmek zorunda kaldı, bu da fiyatı daha da düşürdü. Ayrıca, MÖ 3. yüzyıldan kalma binlerce antik sikke, 16. yüzyıldan kalma antikalar, bronz ve gümüşten yapılmış Yunan ve Roma heykelleri, bir Rolex saat ve bir Mercedes-Benz otomobil de dahil olmak üzere kişisel eşyalarını rehin vermek zorunda kaldılar. Hunt ailesi yatırımlarından milyarlarca dolar kar elde etmişti ve şimdi her şeyini kaybetmişti. Bunker Hunt, iki kez dünyanın en zengin özel kişisi olmuştu, bir kez petrol, bir kez gümüş sayesinde ve iki kez de servetini kaybetmişti. Hala gümüşün fiyatının tekrar yükseleceğine inanıyor ve bir gün ons başına 125 dolara ulaşacağını tahmin ediyordu. Ancak gümüş muhtemelen son nefesini vermişti. Hunt ailesinin gümüş piyasasındaki eylemleri onları medyanın ilgi odağına yerleştirdi ve açgözlü ve entrikacı olarak gösterildiler. Basın tarafından sürekli takip edildiler. Ancak Bunker Hunt bir arkadaşına şöyle demişti. En azından fotoğrafımı çektikleri her seferinde biraz gümüş kullandıklarını biliyorum. Gümüş nerede? 1888'de ilk Kodak'ın piyasaya sürülmesinden bu yana, kameralar ve gümüş halojenür film tüm dünyaya yayılmıştı. 1980'de gümüş görüntüler her zamankinden daha yaygındı. Ancak, sadece 30 yıl sonra, her şey değişecekti. 2012 Oscar töreni, alışılmadık bir şekilde, sponsor olmadan gerçekleşti. 2000 yılından beri ödüllerle özdeşleşen Kodak iflas etmişti. Uygun fiyatlı kameraların ve filmin öncüleri, dijital fotoğrafçılığa geçişe ayak uyduramamıştı. Kırmızı halıda, basın mensupları fotoğraf çekerken en ufak bir gümüş bile kullanmıyorlardı. 2012'de, görüntü kaydetmek için tercih edilen ortam Silikon CCD çipiydi. Gümüş, sadece bir değer saklama aracı olarak değil, aynı zamanda tarihin görüntülerini yakalamamızı sağlayan bir teknolojinin temel bileşeni olarak da dünyamızı çok değiştirdi. Gümüş halojenür fotoğrafçılığı, insan icatlarının tarihinde 150 yıllık dikkat çekici bir etkiye sahipti, ancak bu artık büyük ölçüde sona ermişti. Güneşin teri olan altına duyduğumuz saygı 3000 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı kalırken, Dünyayı değiştiren bir unsur olarak yavaş yavaş yok olan ayın gözyaşları için de gözyaşı döküyoruz. Uranium, Bomba, 28 Ekim 2011, Japonya'nın Hiroşima şehrindeki Barış Anıtı Müzesi'nin önündeyim. Müzenin 100 metre kuzeydoğusunda bulunan bir plaket, 6 Ağustos 1945 sabahı saat 8.15'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının merkez üssünü işaret ediyor. Patlamanın doğrudan sonucu olarak 70 bin kişi öldü ve daha birçok kişi de yanıklar ve radyasyon hastalığı nedeniyle daha sonra hayatını kaybetti. Şehrin tamamı yok oldu. Barış Parkı'nın merkez bulvarı beni, bombayı atan mürettebatın hedef noktası olarak hizmet veren, T, şeklindeki AIOİ köprüsünün hemen yanındaki atom bombası kubbesine doğru yönlendiriyor. Kubbe, patlamadan ve şehri kasıp kavuran yangınlardan sonra ayakta kalan birkaç binadan biriydi. İçi boş, bükülmüş yapı, atom ve nükleer silahların yıkıcı potansiyelinin kalıcı bir hatırlatıcısı ve hayatını kaybedenlerin anısına bir anıt olarak bombalanmış haliyle korunmuştur. Ancak atom bombası kubbesi ve sembolik olarak düz olan Barış Parkı çevresinde şehir yeniden doğmuştur. 1955 yılına gelindiğinde şehrin nüfusu, bomba atılmadan önceki seviyeyi aşmıştı. Gökdelenler artık ufuk çizgisini domine ediyor ve keskin bir şekilde zıtlık oluşturan kubbe, Japonya'nın savaş sonrası ekonomik mucizesinin 10 yılları boyunca giderek küçülmüş gibi görünüyor. Önümde, birbirine benzeyen sarı, mavi ve yeşil şapkalardan oluşan bir deniz var. Her gün yüzlerce okul çocuğu Barış Parkı'nı ziyaret ediyor. Bazıları gülüyor ve oyun oynarken, diğerleri öğretmenlerini dikkatle dinliyor. Barış çanı, parkın dört bir yanında sık sık çalıyor ve küçük gruplar sırayla tahta çanı sallıyor. Hepsinin burada olmasının tek bir nedeni var, bombanın atıldığı günün trajik olaylarını ve bunun bir daha asla olmaması gerektiğini öğrenmek. Müzenin içinde Hiroşima'dan kurtulanlar tarafından çekilmiş bir fotoğraf koleksiyonu sergileniyor. Görüntüler bombadan onlarca yıl sonra çekilmiş olsa da, o günün anıları hala çok canlı. Bir resimden diğerine geçtikçe, bireysel acı ve dehşet daha da büyüyor. Koleksiyon, insan acısının kısmi bir belgeselini oluşturuyor. Kurtulanların elleriyle çizilmiş ve zihinlerine kazınmış olanları kaydeden bu görüntüler, herhangi bir fotoğraftan daha büyük bir etki yaratıyor. Birçoğu hikayesini anlatamadı, parktaki bir mezar höyüğünde hala binlerce isimsiz kurbanın yakılmış kalıntıları bulunuyor. En basit görüntüler en etkileyici olanlardır. Boş beyaz bir sayfanın ortasında, uzuvları zar zor seçilebilen kaba siyah bir top duruyor. Atom bombasının patlaması o kadar hızlıydı ki, soğuma için zaman kalmamıştı, asfalt kaynamış ve deri yanmıştı. Bu olaya tanık olan kişi şöyle devam ediyor tüm vücut o kadar derinden kömürleşmişti ki, cinsiyeti tanınamaz haldeydi yine de kişi güçsüzce kıvranıyordu. Bu dayanılmaz manzaradan gözlerimi kaçırmak zorunda kaldım. Ama bu görüntü hayatımın geri kalanında hafızama kazındı. Hiroşima'da hayatta kalanlar unutamaz, biz de unutmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Birkaç hafta önce bir akşam yemeğinde, Eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz'un nükleer silahların ortadan kaldırılmasının onun temel motivasyonu olduğunu söylediğini duymuştum. O zamanlar onun bu motivasyonunu tam olarak anlamamıştım, ancak Barış Parkı'nda 66 yıl önceki olayları düşünürken bu bana açıkça belli oldu. Annemle birlikte Washington DC'deki ABD Holocaust Anıt Müzesini ziyaret ettiğimde de aynı şeyi hissettim. Ailesinin neredeyse tamamı 2. Dünya Savaşı'nda ölmüştü. Kendisi Auschwitz'den sağ kurtulmuştu. İnsanlar yok edilmesi gereken haşereler gibi muamele görmemeli. Holocaust, kötü bir amaç için planlanmış insanlık dışı olaylar programıydı. Hiroşima bombası, devam eden insanlık dışı bir savaşı durdurmak için tek bir korkunç olaydı. Annemin Auschwitz anıtına mum yaktığını gördüğümde olduğu gibi ağladım. Ve müzeden ayrılırken annemin bana bir soru ve bir ifadeyle çıkıştığını hatırladım, neden ağlıyorsun? Sadece bir müze, gürültü yok ve koku da yok. Ve bu şekilde bana duygusallığa yer olmadığını, yalnızca gerçekçi bir bakış açısının olması gerektiğini hatırlattı. Hiroşima, elementleri kullanmamızın büyük iyiliklerin yanı sıra büyük kötülüklere de yol açma potansiyeli taşıdığını en çarpıcı şekilde göstermektedir. Atom bombası, uranyumun eşsiz enerjisini kullandı, Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atıldığında dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Atomun parçalanması, uranyum ilk olarak, uğursuz kaya veya pitchblende olarak adlandırılan yağlı bir mineralin parçası olarak çıkarılıyordu. Orta çağda, Bohemia krallığının acımasız dağlarında, Gümüş madencileri kazmalarını kaya yüzeyine derinlemesine saplarlardı ve bu uğursuz cevherin bir parçasını çıkarırlardı. Pitchblende bulunduğunda, bu genellikle belirli bir gümüş damarının sonu ve dolayısıyla yeni bir maden kuyusu kazmak için daha da yorucu bir çalışmanın başlangıcı anlamına geliyordu. Yüzyıllar boyunca uranyum atık olarak bir kenara atıldı, ancak 20. yüzyılın başlarında büyük bilimsel ilgi gören bir cevher haline geldi. Şubat 1896'da Henry Becquerel, uranyum tuzlarından doğal radyasyonu keşfetti. Bir fotoğraf plakasına biraz uranyum tuzu koydu ve kısa süre sonra bir silüet belirdi. Bu etki olağan dışı kabul edilmedi. Uranyumun filmi bu şekilde etkilediği uzun zamandır biliniyordu ve Becquerel bunun güneş ışığı tarafından tetiklenen kimyasal bir reaksiyonun sonucu olduğunu düşündü. Paris'te sonraki birkaç gün hava kapalı olduğu için Becquerel deneylerine ara vermeye karar verdi. Fotoğraf plakalarını ve uranyum tuzlarını bir çekmeceye koydu. Günler sonra geri döndüğünde, plakaların gizemli bir şekilde aynı siriyetleri yakaladığını gördü. Görüntüleri oluşturacak güneş yoktu ve bu nedenle uranyuma özgü başka bir şey onları oluşturmuştu. Buna radyasyon adını verdi. Parisli hemşehrisi Marie Curie, Becquerel'in keşfini duydu. Daha fazla deney yapmak için Curie, hala işe yaramaz bir kaya olarak kabul edilen bir ton uranyum cevherini, acımasız dağ bölgesinden ücretsiz olarak temin etti. Bunu kullanarak, yayılan radyasyon miktarının yalnızca uranyumun kütlesine bağlı olduğunu göstermek için yeterli miktarda uranyum tuzu elde etti. Katı veya toz halinde olması, ısıya veya ışığa maruz kalması fark etmiyordu. Deneyleri, radyasyonun atomlar arasındaki kimyasal bir süreçten ziyade atomun içinden kaynaklandığı hipotezine yol açtı. Bu radyasyon, uranyum atomundaki kararsızlığın ilk işaretiydi. Curie, radyum ve polonyum olmak üzere iki radyoaktif element daha keşfetti ve 1903'te kocası Pierre ve Henry Becquerel ile birlikte fizik Nobel ödülüne layık görüldü. Ancak hem Marie hem de Pierre Curie, radyoaktif araştırmalarının bedelini ödediler. Gizemli bir kökeni olan tuhaf ve mari için ölümcül hastalıklara yakalandılar. Bugün bunların, başlangıçta zararlı olduğu bilinmeyen radyasyona maruz kalmanın sonucu olduğunu biliyoruz. Uranyumun gizemli özelliklerini ilk olarak 1960'ların sonlarında Cambridge'de doğa bilimleri okurken öğrendim. 40 yıl önce, nükleer fiziğin yeni ortaya çıkan alanındaki birçok öncü deney orada yapılmıştı. 1920'de, nükleer fiziğin babası ve o zamanlar Kevin Dish Laboratuvarı'nın direktörü olan Ernest Rutherford, atomun yalnızca zıt yükleriyle birbirine bağlı negatif yüklü elektronlardan ve pozitif yüklü protonlardan değil, aynı zamanda nötron adını verdiği Neotr bir parçacıktan da oluştuğu hipotezini ortaya atmıştı. 12 yıl sonra, Rutherford'un altında Kevin yardımcı direktörü olan James Chadwick, nötronun varlığını kanıtladı. Bu, uranyum atomlarını parçalamanın anahtarı olacaktı. Cambridge'e vardığımda, Cavendish Laboratuvarı nükleer fizik alanındaki itibarının büyük bir kısmını kaybetmişti. Tek istisna, Hiroshima'ya atılan bombayı üreten Manhattan projesinde aktif rol oynamış bir nükleer fizikçi olan Otto Frisch'in varlığıydı. Yıllar önce, Frisch'in alışılmadık bir deneysel sonucu yorumlaması, çok temel bir düzeyde, Atom bombasının yaratılmasının temelini oluşturmuştu. 1938'de Frisch, Noel'i teyzesi ve meslektaşı fizikçi Lise Meitner ile İsveç'te geçiriyordu. Meitner, Almanya'nın Dahlem kentindeki Kaiser Wilhelm Kimya Enstitüsü'nde çalışıyordu, ancak o yılın başlarında 3. Reyhan zulmünden korkarak İsveç'e kaçmıştı. Alman meslektaşları Otto Hahn ve Fritz Strassmann, araştırmalarının ilerleyişi hakkında onu bilgilendiriyorlardı ve son yazışmalarında ona çok garip bir deneysel sonuçtan bahsettiler. Uranyum atomlarına nötron gönderdiklerinde, enkazda uranyum çekirdeğinin ağırlığının neredeyse yarısı kadar olan çok daha hafif parçacıkların izlerini tespit ettiler. Bu mantıklı değildi, nötronların bu kadar büyük atom parçalarını koparacak kadar enerjisi yoktu. Bunu çözmek için uzun bir yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Meitner ve teyzesiyle birlikte donmuş İsveç kırsalında yürürken, Frisch-Uranyum çekirdeğinin çok kararsız olması gerektiği fikrine kapıldı. Uranyum atomları o kadar büyüktür ki, protonları ve nötronları bir arada tutan yapıştırıcı, birbirine karşı iten yüklü protonların itme kuvvetine ancak yetecek kadar güçlüdür. Bir uranyum çekirdeği geçen bir nötronu emerse, enerji atomu kararsızlaştırmaya ve parçalamaya yeter. Frisch, Meitner'e bu düşüncesini açıklarken, ikisi de durup bir ağaç gövdesine oturdular ve kağıt parçalarına karalamalar yapmaya başladılar. Uranyum çekirdeğinin, en ufak bir tahrikte kendini bölmeye hazır, çok sallanan, kararsız bir damlaya, benzediğini hesapladılar. Frisch, bu fikri doğrulamak için daha fazla deney yaptıktan sonra, Şubat 1939'da Meitner ile birlikte Nature adlı bilimsel dergiye iki makale gönderdi. Bu makalelerde Frisch, yeni gözlemlenen bu bölünme olayına, nükleer fisyon adını verdi. Nükleer fisyonda muazzam miktarda enerji açığa çıkar. Bir uranyum atomu bölündüğünde, toplam kütlesi daha küçük olan iki küçük çekirdek üretir. Protonun kütlesinin yaklaşık 5'te 1'i kadar olan eksik kütle, m, Einstein'ın e eşittir mc ve sup 2, denklemine göre enerjiye, e, dönüştürülür. Işık hızı, c, çok yüksek olduğundan, saniyede 299.792.458 metre, az miktarda kütle çok fazla enerji üretir. Frisch, Tek bir uranyum atomunun bölünmesinin, yaklaşık 100 trilyon atom içeren bir kum tanesinin havada gözle görülür şekilde sıçramasına yetecek kadar enerji üreteceğini hesapladı. Ancak tek bir uranyum atomu bomba yapmaz. Hiroşimadaki patlama, 1 kilogram uranyumda bulunan binlerce trilyon atomdan bazılarının aynı anda parçalanması sonucu meydana geldi. Tek bir uranyum atomunun parçalanması, Doğru hızda hareket ederlerse komşu uranyum atomlarının da parçalanmasına neden olan nötronlar üretir. Bunlar daha fazla nötron üretir ve bu nötronlar da daha fazla uranyum atomunu parçalar. Bu, durdurulamaz bir zincirleme reaksiyona yol açar. Bu nedenle, uranyum kelimenin tam anlamıyla kendi yıkımının efendisi olarak kabul edilir. Meitner ve Frisch, atomu parçalama sırrını çözmüşlerdi. O zamanlar, keşiflerinin yüzbinlerce insanı öldürmek için kullanılabilecek bir nükleer bombanın yaratılmasına olanak sağlayacağını anlamamışlardı. Meitner'in laboratuvarında herhangi bir patlama gözlemlenmedi. Zincirleme reaksiyonun yalnızca doğada nadiren bulunan belirli bir uranyum atomu türüyle sürdürülebileceği ortaya çıktı. Doğal olarak bulunan uranyum neredeyse tamamen uranyum 238 izotopundan oluşur. Bununla birlikte, nükleer patlamaya yol açan bir zincirleme reaksiyon oluşturmak için, bölünebilir uranyum 235 izotopunun yüksek konsantrasyonuna ihtiyaç duyulur. Buna, zenginleştirilmiş uranyum, denir. Bir şehir inşa etmek, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Macar ve İtalyan fizikçiler Leo Szilard ve Enrico Fermi, Meitner ve Frisch'in araştırmalarından haberdar oldular ve nükleer fisyon üzerine kendi deneylerini yapmaya başladılar. Chicago Üniversitesi'ne taşındıktan sonra, üniversitedeki bir futbol stadyumunun altındaki eski bir squash kortunda dünyanın ilk nükleer reaktörü olan Chicago Pile-1'i inşa ettiler. Bu durum Sovyet istihbarat teşkilatlarının dikkatinden kaçmadı, ancak gelişmeler bir nebze yanlış anlaşıldı. Sovyetler, squash oyununu aynı adı taşıyan sebzeyle karıştırarak squash kortunu kabak tarlası olarak yanlış çevirdiler. Ancak deneyin yeri, sonuçlarıyla tam bir tezat oluşturacak şekilde önemsizdi. Szilard, fisyon reaksiyonlarında açığa çıkan çok sayıda nötrondan yola çıkarak, uranyumun zincirleme reaksiyonu sürdürebileceği ve dolayısıyla muhtemelen bir bomba yapımında kullanılabileceği sonucuna vardı. Daha sonra şöyle hatırladı, dünyanın felakete doğru gittiğinden neredeyse hiç şüphem yoktu. 2. Dünya Savaşı'nın başında Szilard, bu keşfin acilen başkan Roosevelt'in dikkatine sunulması gerektiğine karar verdi. Albert Einstein'ın da imzaladığı bir mektup taslağı hazırlayarak, bu yeni bomba türünün olasılığını açıkladı ve Almanya'nın bu amaçla araştırma yapıyor olabileceği konusunda uyardı. Roosevelt, Uranyum Danışma Komitesi'nin kurulmasını ve daha sonra uranyum araştırmaları için artırılmış fon ayrılmasını kabul etti. Atom patlamalarının ardındaki bilim daha somut hale geldikçe ve Japonların Pearl Harbor'a saldırısı ve Amerika'nın savaşa girmesiyle meselenin aciliyeti arttıkça, ABD'deki çeşitli nükleer araştırmalar, Manhattan projesi çatısı altında atom bombası üretme tek amacına yönlendirildi. Eylül 1942'de ABD hükümeti, Clinton mühendislik fabrikasını kurmak için Tennessee'deki küçük Oak Ridge kasabasını çevreleyen 200 kilometrekareden fazla arazinin satın alınmasını onayladı. Manhattan projesinin üç ana tesisinden biri olan bu fabrika, atom bombası için zenginleştirilmiş uranyum üretmekle görevlendirilmişti. Manhattan projesi kapsamındaki diğer iki tesis ise, Bomba malzemesi üretimi için bir başka tesis olan Hanford ve projenin, zihin merkezi olan Los Alamos'tu. Gizlilik, her üç yer içinde en önemli öncelikti. Haritalarda yer almıyorlardı ve yalnızca X, Y ve Z kod adlarıyla anılıyordu. Manhattan projesinin direktörü tümgeneral Leslie Gurus, yeri görür görmez doğru yer olduğunu anladı. Issız bir yerde gizlenmiş olan Oak Ridge, projenin gizlilik ve güvenlik ihtiyaçları için mükemmel bir konumdaydı. Kıyıdan uzak olması düşman saldırısı riskini azaltırken, yakındaki nehirlerde devasa endüstriyel girişim için hayati önem taşıyan bol miktarda su ve hidroelektrik enerji sağlıyordu. Guruz, kendine özgü verimliliğiyle, bazı ailelere sadece iki haftalık bir süre tanıyarak, bölgeden bin aileyi tahliye etti. Başka seçenekleri yoktu. Yer seçilmişti ve hiç kimse Amerika'nın bomba yapımının önüne geçemezdi. ABD ordusu mühendisler birliğinden bir yetkiliye göre bu çocuk oyuncağıydı. Clinton mühendislik fabrikası için ölçek her şeydi. Zirve noktasında 80 bin işçi çalıştırıyordu. Küçük Oak Ridge kasabası hızla Tennessee eyaletinin 5. büyük şehri haline geldi ve kişi başına düşen doktora derecesi sayısı bakımından ülkedeki diğer tüm şehirlerden daha yüksek bir yoğunluğa sahipti. Sadece K-25 Uranyum işleme binasında 12.000 kişi çalışıyordu. O zamanlar, şimdiye kadar inşa edilmiş herhangi bir yapıdan daha geniş bir alanı kaplıyordu. K25'in içinde, uranyum gaz halinde bir dizi membrandan geçirilerek zenginleştiriliyordu. Daha hafif moleküller, daha ağır moleküllere göre ince bir membrandan daha hızlı geçer, böylece uranyum 238'den daha hafif olan uranyum 235'in yüzdesi kademeli olarak artardı. ABD, bu muazzam deneyin işe yarayıp yaramayacağını bilmiyordu ama denemek zorundaydılar. Uranyumun eşsiz yıkıcı enerjisini kullanan tek şey, savaşı bir anda kazanma potansiyeline sahip olan atom bombasıydı. Ayrıca bu girişimde hızın şart olduğunu da anlıyorlardı. Almanya'nın kendilerinden önce davranıp uranyumun yıkıcı gücünü üzerlerine salmasından korkuyorlardı. ABD için bu eşsiz karanlık koşullar, projenin muazzam masraflarını ve Oak Ridge'deki zorla tahliyeleri haklı çıkarıyordu. Ayrıca, dünyanın en parlak ve en iyi bilim insanlarını Los Alamos'taki zihin merkezine çekmesini de mümkün kılıyordu. Los Alamos'un direktörü Robert Oppenheimer, 16 Temmuz 1945'te Trinity Bomba Test sahasında ABD'nin çabalarının başarısına tanık olan ilk kişiler arasındaydı. Daha sonra, New Mexico çölünde parlak atomik parlamayı izlerken, Hindu kutsal metinlerinden bir satırı hatırladığını söyledi, şimdi, dünyaların yok edicisi olan ölüm oluyorum. Günümüzde bilimsel zorluklar daha çeşitli ve çözümler daha az net. Bu durum, Mart 2009'da Clinton Mühendislik Fabrikası'nın, şimdiki adıyla Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, bulunduğu yeri ziyaret ettiğimde açıkça görüldü. Kare şeklindeki endüstriyel binalar, Tennessee'nin dalgalı ormanlık manzarası ve geniş kırsal alan arasında göze batan bir şekilde duruyor ve laboratuvarın gerçek büyüklüğünü gizliyor. Tesis turunda bana dünyanın ikinci nükleer reaktörü olan ve şu anda ulusal tarihi anıt statüsünde bulunan X10 grafit reaktörü gösterildi. K-25 Uranyum Zenginleştirme Tesisi ise şu anda yıkılıyor. Araştırma öncelikleri çoktan değişmişti ve ziyaretimin nedenleri de bunlardı. O zamanlar dünyanın en büyük yenilenebilir ve alternatif enerji yatırım fonunu yöneten bir özel sermaye şirketinde ortak olarak oradaydım. Laboratuvarın, gıda olarak kullanılmayan otlar ve ağaçlar gibi bitkilerden biyoyakıt üretimine yönelik son yaklaşımları hakkında bilgi edinmek için gelmiştim. Biyoyakıt, bitki selülozunda bulunan şekerlerden üretilebilir. Ancak gıda dışı bitkiler ayrıca bu şekerlerle güçlü bağlar oluşturan ve çıkarılmasını zorlaştıran çok miktarda lignin içerir. Laboratuvarın özellikle ilgilendiği ağaçlardan biri de birçok doğal özelliğinde geniş bir çeşitlilik gösteren kavak ağaçlarıydı. Araştırmacılar en fazla miktarda şeker üretecek özellikleri bulmak için binden fazla kavak ağacı çeşidini araştırıyorlardı. Ekonomik olarak rekabetçi biyo yakıt kaynakları üreterek ABD yabancı petrole olan bağımlılığını daha da azaltmayı umuyordu. Oakridge uranyum’dan uzaklaşmış olabilir, ancak bir kez daha ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda çalışıyordu. 25 Temmuz 1945’te, Hiroşima bombası için gerekli olan zenginleştirilmiş uranyumun son sevkiyatı Oakridge’den yola çıktı ve iki gün sonra Pasifik Adası Tinian'a ulaştı. Hiroşima şehrine atılacak olan 3 metre uzunluğundaki atom bombası Little Boy burada monte edildi. Bu noktadan itibaren bilimsel süreç korkutucu derecede basitti. Zenginleştirilmiş uranyum parçaları, kontrol edilemeyen, kontrolden çıkmış bir nükleer reaksiyonu başlatacak kritik bir kütle oluşturmak üzere birbirine çarptırılacaktı. Bir şehri yok edecek bir bomba yaratmak için başka bir şehir yaratılmıştı. Toplamda 2 milyar dolar tarihin en büyük bilimsel kumarı, için harcandı ve bu kumar nihayetinde karşılığını verdi. Manhattan projesi, bir hükümetin kazananları başarıyla seçtiği nadir örneklerden biridir, ancak bu durumda seçim açıktı, yalnızca bir silah bir savaşı anında bitirme potansiyeline sahipti. Laboratuvarlardaki savaşlar, müttefiklerin zaferini güvence altına almada hava, kara ve deniz savaşları kadar etkiliydi. Bombayı atmakla insanlık, evrenin temel gücünü, serbest bırakmıştı. Ancak bomba aynı zamanda bizi yeni keşfettiğimiz kendi kendini yok etme kapasitemizin korkunç bir şekilde farkına varmamızı sağladı. Bunu yaparak modern çağın başlangıcını sembolize etti. Yukarı ve atom. Fisyon anında kaptan atom artık et, kemik ve kandan ibaret değildi. Kurumuş moleküler iskeleti sağlamdı ama insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir değişim gerçekleşmişti. Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey, bir zamanlar devasa bir füze olan şeyin varlığını işaret edecek bir iz bırakmamıştı. İçindeki adamdan da hiçbir iz yoktu. Saf uranyum 235 kadar radyoaktif olan kaptan atom, Popüler bir Amerikan çizgi romanı olan Space Adventures'ın Mart 1960 sayısında bir atom bombası patlaması sonucu doğdu. 1950'lerin sonları ve 1960'ların başlarında, bu ve diğer bilim kurgu öykülerini büyük bir hevesle okudum. Atomun gizemli gücü, çizgi roman yazarları için bir nimetti. Dünyanın kötülüklerine karşı iyilik için atom enerjisini kullanabilen bir dizi heyecan verici süper kahraman yarattılar. O zamanlar, en büyük küresel tehdit, en azından Amerika açısından, Sovyetler Birliği ile topyekün nükleer savaştı. Kaptan Atom'un ilk macerasında, bir komünist nükleer füzesini durdurarak dünyayı yıkımdan kurtarıyor. Kaptan Atom'un dünyaya coşkulu dönüşünde Başkan Eisenhower'ın resminde, sen, diğer tüm silahlardan daha çok, savaşı caydırıcı bir unsuru olacaksın, diye haykırılıyordu. Küçük çocuk bombası uranyumun gücünü kamuoyunun dikkatine sunduğundan beri, atom çağının olanakları sınırsız görünüyordu. Bazı atomik süper kahramanlar güçlerini, dünyadaki her türlü kötü etkiyi ezmek, atom adam, ve insanlığı kendisinden kurtarmak, atom şimşek, için kullanırken, diğerleri daha kötücül bir tavır sergiliyordu. Güç derisi nükleer enerjili bir robot olan Bay Atom, dünyayı ele geçirmeye kararlıydı. Gerçek dünyada aynı seçimle karşı karşıyaydı. Manhattan projesinin direktörü ve birçok kişi tarafından atom bombasının babalarından biri olarak kabul edilen General Groves da, doğru yolu seçmemiz gerektiği konusunda sert bir şekilde uyardı, atom felaketine yol açacak silahlar ya da parlak, ütopik bir atomik gelecek. İnsanlık, yeni bir atomik dünyaya giden yolun bir ayrımında gibi görünüyordu. Aynı söylem, gerçek başkan Eisenhower'ın 1953'te BM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada da belirgindi. Bu konuşma, barış için atomlar konuşması olarak bilindi. Hem ABD'nin hem de Sovyetler Birliği'nin nükleer silah cephaneliklerindeki ani artıştan etkilenen Eisenhower, dünyaya atom bombasının askeri kılıfını soyup atom enerjisini insanlığın yararına uyarlaması çağrısında bulundu. Amerika'nın nükleer stokları azaltmada öncülük etmesini ve dünyanın büyük nükleer süper güçleri arasında diyaloğu başlatmasını istedi. Eisenhower, ABD'nin insanın mucizevi yaratıcılığının ölümüne değil, yaşamına adanacağı yolu bulmak için tüm kalbini ve zihnini adayacağına söz verdi. Bu hayali atomik ütopyada, uranyum atomlarının parçalanmasıyla üretilen sınırsız nötron kaynağının, Laboratuvarda her türden atomu yapay olarak üretmemizi sağlayacağına inanılıyordu. İnsanlığın başlangıcından beri maddenin temel bileşenlerini anlamaya ve kontrol altına almaya çalıştık, şimdi ise, eski simyacıların hayal ettiğinden çok daha güçlü bir şekilde elementleri kontrol altına alabileceğimiz anlaşılıyordu. Radyasyonun öngörülen tıbbi faydaları da aynı derecede mucizeviydi. İnsanlar, radyoaktif elementlerin yakında en çok korkulan hastalık olan kansere son vereceğine inanıyordu, bir karikatürde, kanser yazılı bir iskeletin atom enerjisi yıldırımlarından kaçtığı gösteriliyordu. Benzer şekilde, bu radyoaktif elementler, insan vücudunda ilerleyen bir dizi hastalığın izini sürmemizi sağlayacaktı. Bu yolları anlayarak, herkese uzun ve sağlıklı bir yaşam sağlayacak bir tıbbi araç seti geliştirmeyi umuyorduk. Ve bitkilerde benzer yolları izlemek, fotosentezin sırlarını açığa çıkaracak, güneşin gücünden yararlanacak ve gıda üretimini artıracaktı. Uranyum atomunu parçalamanın tüm faydaları arasında en belirgin olanı, basit ve bol bir enerji kaynağı olmasıydı. Bu durum, Hiroşima bombasının yol açtığı yıkımda fazlasıyla açıkça görüldü. Uranyum çekirdeğinin gücünden yararlanarak, yakıt krizleri geçmişte kalacaktı. Yakında hepimiz kendi mini nükleer enerji jeneratörüyle çalışan atomik arabalar kullanacaktık. 1960'ta Kaptan Atom gazete bayilerine ulaşmadan önce, benim en çok okuduğum dergi, 1950'lerin önde gelen İngiliz erkek çocuk çizgi romanı olan Haftalık Eagle'dı. Atom denizaltılarının ve uçak gemilerinin karmaşık orta sayfa çizimlerini incelediğimi hatırlıyorum. Başka bir resimde ise, uranyumun sınırsız enerjisiyle çalışan, baş döndürücü bir hızla hareket eden, geleceğin şekli olan bir, atom lokomotifi, gösteriliyordu. Yakıt ikmaline veya ateşlemeye gerek duyulmadığı için nükleer enerji, petrol ve kömüre göre üstün görülüyordu. Uranyum kullanarak, karada ve su altında daha önce hiç olmadığı kadar uzağa ve daha hızlı seyahat edebilecektik. Hatta atom enerjisinin iklimimiz üzerinde tam kontrol sağlayacağı düşünülüyordu. Yapay güneşler hava durumunu kontrol edecek, hatta bir yazarın öne sürdüğü gibi, ılıman ve sıcak bir küresel iklim yaratmak için buzulları eritmek için bile kullanılacaktı. Yeni nükleer enerji kaynağı, daha önce karşılaşılan hiçbir şeye benzemiyordu. Çizgi romanlar ve fütürist yazarlar, 1950'ler ve 1960'larda Uranyum'un uyandırdığı hayranlığı bize hissettiriyor. Uranyum, teknolojik potansiyelinin abartılması bakımından benzersiz değildi. Bu kitapta da hikayeleri incelenen titanyum ve Silikon'la birlikte, savaş sonrası harika elementler, üçlüsünden biridir. Ancak bu dönemde Uranyum etrafındaki abartı, diğer herhangi bir elementten daha büyüktü. Uranyumun olağanüstü gücü, Hiroşima üzerindeki mantar bulutlarının görüntülerinde apaçık ortadaydı. Bunu takip eden fantastik hayaller, uranyumu daha da yüksek bir seviyeye taşıdı ve birçok uygulamasında nihayetinde bu seviyeden düşmesine neden oldu. Atom enerjisiyle çalışan ulaşım, çoğu kullanım alanı için pratik ve güvenli bulunmazken, uranyum kullanarak iklimimizi yapay olarak ısıtma fikri, insan kaynaklı iklim değişikliği ışığında, Artık gülünç ve çağ dışı görünüyor. Radyasyon önemli bir tıbbi araçtır, ancak kanseri hiçbir şekilde tedavi etmemiştir. Bununla birlikte, bir sektörde heyecan haklı görünüyor. Nükleer fisyonda üretilen ısıdan elektrik üreten nükleer santraller, kısa süre sonra dünyanın dört bir yanında ortaya çıkmaya başladı. Çelişkili bir kurum. 17 Ekim 1956'da Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere'nin Cumbria bölgesindeki Calder Hall nükleer santralinde düğmeye bastı. İlk kez, uranyumun doğal enerjisi ticari ölçekte doğrudan evlere ulaştırıldı. Calder Hall'un soğutma kulelerinin gölgesinde duran kraliçe, bu olayı korkunç bir yıkım silahı olduğu kanıtlanmış atom enerjisinin tehlikelerine bir çözüm olarak sundu. İngiltere, nükleer enerjiyi toplumumuzun ortak iyiliği için kullanarak, atom enerjisinin barışçıl kullanımlarına öncülük ettiği izlenimini vermek istedi. Britanya'da nükleer enerjinin ani gelişimi, tercihten ziyade zorunluluktan kaynaklandı, 1947'nin sert kışı ulusal bir yakıt krizine yol açmıştı. Savaş sonrası yıllarda Britanya'nın enerji ihtiyacının %90'ından fazlası kömürle karşılanıyordu ve 1948'de talep artışı yeni arzı aşmaya başlamıştı. Rezervler hızla tükeniyordu, bu, bir zamanlar dünyanın en büyük kömür ihracatçılarından biri olan bir ülke için şok edici bir durumdu. Sanayi Britanyası, bir zamanlar bol olan bu rezervler sayesinde refah içinde yaşamıştı, ve eğer küresel bir ekonomik güç olarak varlığını sürdürecekse, yeni bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuluyordu. Petrol olası adaylardan biriydi. Temmuz 1954'te Yakıt ve Enerji Bakanı, kömürle çalışan elektrik santrallerinin ithal petrolle destekleneceğini duyurdu. Ancak bu sadece kısa vadeli bir çözüm olarak görüldü. Sonuçta asılsız olduğu kanıtlanan azalan petrol rezervlerine ilişkin endişeler, daha uzun vadeli bir çözüm gerektiriyordu. Atom Enerjisi Konseyi Başkanı Lord Chirwell için matematik basitti, bir pound uranyum binton ton kömüre eşittir. O zamanlar İran'da yaşıyordum, babam Anglo-İran petrol şirketinde, Mescidi Süleyman petrol sahalarında çalışıyordu. Kuyuların alevlenmesinin heyecanı ve petrol üretiminin gizemli sürecine duyduğum hayranlık arasında, enerji güvenliği ile ilgili endişeler aklımdan bile geçmiyordu. Ancak daha sonra, İngiltere'ye döndükten ve üniversiteye gitmeyi düşünürken, nükleer enerji endüstrisinin önemi benim için belirginleşti. İngiltere, ikinci nesil nükleer santrallerine yatırım yapmaya başlıyordu ve hızla büyüyen, Son derece teknolojik nükleer endüstri, en iyi beyinleri kendine çekmek zorundaydı. O zamanlar üniversite eğitimi nadirdi. Gençlerin %5'inden azı üniversiteye gidiyordu ve endüstri onları çekmek için cazip burslar sunuyordu. Bana göre, nükleer endüstri gerçek bir modernlik duygusu taşıyordu. O zamanlar geleceği inşa ediyor gibiydiler ve bu yüzden İngiltere Atom Enerjisi Kurumundan bir burs için başvurdum. Sonunda BP'den gelen bursu kabul ettim, ancak bu zor bir karardı. BP'nin uluslararası boyutu beni cezbetmişti, şirketin karşılaştığı zorluklar daha geniş kapsamlı ve karmaşık görünüyordu. Bununla birlikte, petrol endüstrisindeki kariyerim boyunca nükleer enerji hep arka planda kaldı ve petrol arzı konusunda endişeler olduğunda veya endüstriyel kazaların ardından ön plana çıktı. Şu anda tam da böyle bir dönemdeyiz. İnsan kaynaklı iklim değişikliği riski, nükleer enerji tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi. Nükleer enerji, düşük karbonlu bir ekonomide artan küresel enerji taleplerimizi karşılamaya yardımcı olabilir, ancak nükleer enerjinin büyümesi, en başından beri Calderhall'daki nükleer enerji üretimiyle iç içe geçmiş olan nükleer patlamalarla olan sürekli ilişkisinden dolayı sekteye uğramaktadır. Barışçıl nükleer enerjinin bir örneği olarak gösterilse de, Calder Hall perde arkasında atom bombaları için zenginleştirilmiş uranyum üretmek amacıyla kullanılıyordu. Bu, ikircikli bir kurumdu. ABD'nin Hiroşima ve ardından Nagasaki'yi bombalamasının ardından, İngiliz hükümeti, o dönemdeki diğer birçok hükümet gibi, bir atom bombası istiyordu. Ekim 1946'da Başbakan Clement Attlee, nükleer silah için uranyum zenginleştirme konusunu görüşmek üzere bir kabine toplantısı düzenledi. Maliyet gerekçesiyle buna karşı karar vermek üzereyken, Dışişleri Bakanı Ernest Bevin araya girdi. Kararlıydı ve üzücü bir şekilde insan rekabetçi davranışının bir örneği olarak şunları söyledi, bunu elde etmeliyiz. Kendim için sorun değil, ama bu ülkenin başka hiçbir Dışişleri Bakanı'nın, ABD'deki Dışişleri Bakanı tarafından benim gibi konuşulmasını veya azarlanmasını istemiyorum. Ne pahasına olursa olsun bunu burada elde etmeliyiz. Üzerine de o lanet olası İngiliz bayrağını koymalıyız. Britanya'nın ilk atom bombasında kullanılan plütonyum, kısa süre sonra inşa edilecek olan Calder Hall tesisinde üretildi. Calder Hall reaktörünün tasarımı öncelikle küresel nükleer silahlanma yarışında gerekli olan plütonyumu üretme yeteneği nedeniyle seçildi. Uranyum 238, reaktörün içinde gerçekleşen nükleer fisyon reaksiyonlarından salınan nötronlarla ışınlandığında plütonyuma dönüştürülür. Bu süreçte üretilen ısıyı israf etmemek için reaktörün tasarımına elektrik jeneratörleri de dahil edildi. İlk dönemlerinde plutonyum ve güç üretimi arasında bir denge söz konusuydu, birini maksimize etmek diğerini azaltmak anlamına geliyordu. Ve çoğu zaman, İngiliz hükümetinin büyüyen nükleer silah cephaneliği arzusuna karşılık elektrik üretimi kaybediliyordu. 1960'larda, ABD ve Sovyetler Birliği küresel silahlanma yarışının odağı haline gelirken, İngiltere'nin nükleer silahları olan ihtiyacı azaldı. Bu nedenle Calder Hall, silah üretimi yerine elektrik üretimine öncelik verdi, İngiltere, askeri ve sivil nükleer programlarını giderek birbirinden ayırdı. Kraliçenin 1956'da Calder Hall'u açmasından 2011 yılının başına kadar, küresel nükleer elektrik üretim kapasitesi 440'ın üzerinde reaktöre ulaşarak küresel elektrik kapasitesinin yaklaşık 7'de birini sağladı. Kapasite artışı, 70'li ve 80'li yıllardaki inşaat patlamasından bu yana yavaşlamıştı, ancak birçok sektör analisti önümüzdeki 10 yılda bir, nükleer rönesans, öngörüyordu. 2011 yılının başında, İngiltere 10 yeni nükleer santral inşa etmeyi düşünüyordu, Çin, 2015 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini 4 katına çıkarmayı planlıyordu, Hatta geleneksel olarak nükleer karşıtı olan Almanya bile mevcut nükleer reaktörlerin ömrünü uzatıyordu. Kalderhol'un sembolize ettiği nükleer enerjinin parlak geleceği, giderek artan bir gerçeklik gibi görünüyordu. Birkaç ay sonra tek bir olay her şeyi değiştirecekti. Nükleer korku. 11 Mart 2011'de Tohoku depremi, Japonya'nın Kuzeydoğu kıyılarına doğru hızla ilerleyen bir tsunami'yi tetikledi. Felakette yaklaşık 16.000 kişi hayatını kaybetti, bunların büyük çoğunluğu Tsunami sularında boğuldu. Fukushima dağı içi nükleer santrali, depremin merkez üstünden 180 kilometre uzaktaydı. 9.0 büyüklüğündeki ilk depremi atlattı, bu, dünya üzerinde kaydedilen en güçlü 5 depremden biriydi. Ancak, bundan yaklaşık 1 saat sonra, 15 metrelik dev bir tsunami dalgası santralin su baskını savunma sistemlerini açtı. Tamamen elektrik kesintisi ve ardından ekipman arızası, bir dizi nükleer erime ve patlamaya yol açarak radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasına neden oldu. Fukushima, elementler üzerindeki kontrolümüzün mükemmel olmaktan çok uzak olduğunu herkese hatırlattı. Bu büyüklükte bir deprem son derece nadirdir, ancak bu tür olaylar meydana gelir ve uranyum gibi güçlü bir element için sonuçları felaket olabilir. Birkaç ay sonra Tokyo'yu ziyaret ettiğimde, ülke hala bu felaketin etkisi altındaydı. Fukushima nükleer santrali henüz tamamen kontrol altına alınmamıştı ve gazete manşetleri nükleer konularla doluydu, korku elle tutulur derecedeydi. Endişeler, santralin ne kadar radyasyon yaydı ve bu radyasyonun nihayetinde nereye gittiği üzerine yoğunlaşmıştı. Ülke genelindeki radyasyon seviyeleri hükümet tarafından günlük olarak yayınlanıyordu. Hem İngilizce hem de Japonca gazetelerde radyasyon seviyelerinin haritaları yer alıyordu. Herkes radyasyon ölçüsü olan sievert konusunda uzman gibiydi ve radyasyonu ölçmek için kullanılan geyger sayaçlarının satışı patlama yaşıyordu. Bu, Japonya'nın yavaşlayan ekonomisindeki birkaç genişleyen pazardan biriydi. Bir kez daha, radyasyon Japon kamuoyunun düşüncelerine nüfuz etmişti. Japonya, atom bombasının korkunç derecede şiddetli etkilerini ve sonrasında süregelen korkuyu yaşayan ilk ve tek ülkeydi. Hiroshima ve Nagasaki bombalamalarının sağlık üzerindeki etkilerinin ne olacağı bilinmiyordu. Patlamaya maruz kalan talihsizler, kendilerini, arkadaşlarını ve ailelerini etkileyen gizemli hastalığı anlamlandırmaya çalıştılar. Görünüşte sağlıklı olan hayatta kalanlar, dakikalar, saatler veya günler sonra hastalanabilir, ciltte mor lekeler belirerek ölümün habercisi olabilirlerdi. Mide bulantısı başlar, ardından kusma, kanlı ishal, ateş ve halsizlik gelirdi. Hiroşimalı bir doktor olan Mishihiko Hachiya şöyle düşünüyordu, Hakkında duyduğum yeni silah zehirli bir gaz mı yoksa ölümcül bir mikrop mu yaydı? Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki bombalamalarından kurtulanlar Hiba kuşa yani patlamadan etkilenen insanlar olarak bilinir. Uzun zamandır sosyal damgalanmaya maruz kalmışlar ve bulaşma korkusuyla çevrelerindekiler tarafından dışlanmışlardır. Radyasyon bugün de yanlış anlaşılmaya devam etmektedir. Princeton Üniversitesi akademisyeni Robert Sokolov'un korku risk oranı olarak adlandırdığı yüksek bir değere sahiptir, radyasyonun algılanan tehlikeleri genellikle gerçek tehlikelerden çok daha yüksektir. Bu yanlış anlamalar, radyasyonun doğasında var olan gizemli yapısından kaynaklanmaktadır. Görünmez ama nüfuz edici olan radyasyon, duyularımızla kolayca algılanamaz. Farkında bile olmadan maruz kalabilirsiniz ve maruz kaldıktan sonra bile sağlığınız üzerindeki etkisi çok belirsizdir. Hiçbir olumsuz etki yaşamayabilirsiniz veya gelecekte belirsiz bir noktada kansere yakalanabilirsiniz. Tahmin etmek imkansızdır. Atom bombası ve nükleer santral kazalarından kaynaklanan radyasyona bireysel maruz kalmanın boyutları çok farklıdır. Fukushima'dan yayılan radyasyon nedeniyle henüz kimse ölmedi ve doğrudan bir sonuç olarak kimsenin ölmesi de olası değil. Kaza, Japonya'nın çok geniş bir alanına radyasyon yaydı ve sonraki aylarda, 250 kilometre uzaklıktaki Tokyo'da bile potansiyel olarak zararlı birkaç radyasyon konsantrasyonu tespit edildi. Okul bahçelerinde, beyzbol stadyumlarında ve yaya yollarında radyasyon serpintisi tespit edildi. Ancak bu her zaman Fukushima'ya atfedilemedi. Çok az vaka dışında, Fukushima tahliye bölgesinin dışındaki radyasyon seviyeleri o kadar düşüktü ki, kimseye zarar verme olasılığı çok düşük. Ancak Japon halkı korkuyor çünkü risk ne kadar küçük olursa olsun, kimse emin olamaz. İnsanlar, Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde 1986'da meydana gelen ve bir patlamanın reaktörü birkaç saniye içinde tamamen yok ettiği felaketten sonra da aynı derecede endişeliydi. Büyük ve trajik bir can kaybı yaşandı, 30 kişi öldü ve 106 kişi akut radyasyon sendromu nedeniyle tedavi gördü. Hayatta kalanlar, sadece kaza bölgesindeki evlerini terk etmek zorunda kaldıkları için değil, Aynı zamanda reaktörden yayılan radyasyonun kansere ve diğer yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olacağı korkusuyla da endişeli ve depresif hale geldiler. Çernobil felaketinin daha geniş kapsamlı etkileri, gerçekte nispeten küçüktü. Kazanın büyük miktarda radyoaktif madde saldığı doğru olsa da, bu madde kuzey yarımkürenin tamamına yayılırken büyük ölçüde seyreltildi. Kaza bölgesinin dışında radyasyon seviyeleri çok düşüktü ve gözlemlenebilir sağlık etkilerine neden olmadı. Bununla birlikte, geniş halk kitlelerinin tepkisi, gerçek risklerle orantısız bir şekilde endişe vericiydi. En yüksek radyasyon seviyelerinin tespit edildiği Almanya'da bu endişe kalıcı bir etki yarattı. Fukushima felaketinden bu yana, tahmin edilebileceği gibi, nükleer enerjiye ve güvenliğine olan kamu güveni düştü. Japonya'nın nükleer enerjiden tamamen vazgeçmesi çağrısında bulunan protestolar düzenlendi. Ancak felaketin hemen ardından, Bağımsız ABD Düşünce Kuruluşu PEV Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir anket, Japon kamuoyunun %46'sının nükleer enerjinin mevcut seviyelerde korunmasını istediğini, bunun azaltılması gerektiğini düşünenlerden biraz daha fazla olduğunu ortaya koydu. İngiltere'nin Japonya Büyükelçisi Sir David Warren'ın İngiliz Büyükelçiliğinde kendisiyle görüştüğümde bana açıkladığı gibi, halk öfkesini nükleer enerjinin kendisinden ziyade hükümete ve şirketlere yöneltiyordu. Tohoku depremine hükümetin tepkisi, 1995'teki Dev Kobe depremine verilen tepkiden çok daha hızlı olsa da, yetkililerin hala netlikten ve kararlılıktan yoksun davrandığı görülüyordu. Hükümet, halk ve santralin sahibi olan Tokyo Elektrik Enerji Şirketi, TEPCO, arasında çok az açık iletişim vardı. Bir noktada Başbakan Naotoka'nın TEPCO yöneticilerine neler oluyor Allah aşkına? diye sorduğu duyuldu. Birçok Japon vatandaşı, haklı ya da haksız olarak, santral sahiplerinin kazanın gerçek boyutunu hem hükümetten hem de halktan gizlediğine inanıyor. TEPCO, yalnızca iyi haberler yayınlamayı seven eski moda bir şirketin örneğiydi. Çok büyük tsunami'ler için yeterli planlama yapmamaları ve çevreye radyasyon salınımını artırmış olabilecek işletme hataları yapmaları nedeniyle eleştirilerin büyük çoğunluğunu üstlendiler. Daha da endişe verici olanı, Fukushima felaketi hükümetin nükleer endüstriyi yeterince düzenleyememe yetersizliğini ortaya çıkardı. Felaketten bu yana çok sayıda kötü uygulama örneği ortaya çıkarıldı. Japonya uzun zamandır gayri resmi güven bağlarıyla yönetiliyor ve sonuç olarak, düzenleyici ve düzenlemeye tabi olanlar yeterince ayrıştırılmıyordu. Fukushima, bu ilişkilerin yeniden incelenmesini zorunlu kılıyor. Çernobil felaketi, düzenleyici ve düzenlemeye tabi olanlar arasındaki ayrımın olmamasının ve sonuç olarak düzenlemelerin kötü uygulanmasının bir başka çarpıcı örneğiydi. Çernobil, nükleer endüstrisinin bir felaketi kötü yönetmesinin de en belirgin örneğiydi. Sovyet hükümetinin ilk tepkisi, kazayı dünyadan gizlemek oldu. Yetkililer ancak kazanın reddedilemez kanıtlarıyla karşılaştıklarında patlamayı kabul ettiler. Güvenilirlik zedelendi ve güven ortadan kalktı. Japonya'daki Fukushima kazası, Çernobil kadar kötü yönetilmemiş veya gizlilikle örtülmemiş olsa da, benzer bir güven kaybına neden oldu. Dünün elementi, Mayıs 2012'ye kadar Japonya'daki tüm nükleer reaktörler devre dışı bırakılmıştı. Bazıları Fukushima depremi nedeniyle kalıcı olarak hasar görmüştü, ancak birçoğu güvenlik testleri veya rutin bakım işlemleri beklenirken, takip eden yıl boyunca kademeli olarak kapatıldı. Birçok kişi bunu pragmatik bir gereklilikten ziyade siyasi bir jest olarak yorumladı. Japonya, iki reaktörün yeniden çalıştırıldığı Temmuz 2012'ye kadar nükleer enerjiden yoksun kaldı. PEM merkezi, kazadan bir yıldan biraz fazla bir süre sonra anketini tekrarladığında, katılımcıların %70'inin Japonya'nın nükleer enerji kullanımının azaltılması gerektiğini düşündüğünü, buna karşılık sadece %20'sinin mevcut seviyelerde tutulması gerektiğini düşündüğünü tespit etti. Zaman geçtikçe, Japon kamuoyu nükleer enerjiden arınmış bir gelecek fikrine daha fazla alışmış gibi görünüyor. Japonya, 2010 yılında %30 olan nükleer enerji üretim payını 2030 yılına kadar %80'e çıkarmayı planlamıştı. Şimdi ise bu bağımlılığı olabildiğince azaltmayı hedefliyor. Bunun gerçekleşmesi için yeni enerji kaynakları bulması ve verimlilik ve tasarruf yoluyla enerji tüketimini azaltması gerekecek. Bu, doğal enerji kaynakları az olan ve zaten dünyanın en enerji verimli ekonomilerinden biri olan bir ülke için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Dünyanın başka yerlerinde nükleer enerji üretimini artırma planları da kesintiye uğradı. Fukushima felaketinin hemen ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, mevcut nükleer santrallerin ömrünü uzatma kararına 3 aylık bir moratoryum ilan etti. Bu durum, Mayıs 2011'de 2022 yılına kadar tüm nükleer enerjiden tamamen vazgeçileceği açıklamasına yol açtı. Birçok diğer ülkede reaktörlerin güvenliğine ilişkin incelemeler yapılana kadar planlarını askıya aldı. Şimdiye kadar istatistikler nükleer enerjinin lehine, neredeyse diğer tüm enerji kaynaklarından daha güvenli olduğu görülüyor. Bununla birlikte, felaket ve radyasyon korkumuz, Diğer tüm enerji kaynaklarından daha iyi olan katı güvenlik standartlarını sürekli olarak iyileştirmekte ısrar etmemiz anlamına geliyor. Elbette, diğer enerji kaynakları tamamen güvenli değil, insanlar ve çevre için her zaman bir risk olacaktır. Ancak onların hesaba katmak zorunda olmadıkları şey, radyasyon korkusudur. Nükleer enerji, enerji kaynaklarımızdan karbonu uzaklaştırma sorununa çözümün bir parçası olabilir. Ancak Fukushima, sadece Japonya'da değil, tüm dünyada nükleer enerjinin sonunun başlangıcı olabilir. Nükleer enerji üretimi, nükleer silah üretimiyle her zaman uyumsuz bir ilişki içinde olmuştur. Birçok kişi, yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere diğer enerji biçimleriyle karşılaştırıldığında, nükleer enerjiyi çok pahalı ve zahmetli bir seçenek olarak görmektedir. Bir nükleer santral inşa etme kararı ile elektrik üretimine başlama arasındaki süre o kadar uzundur ki, bu süre zarfında düzenlemelerde ve hatta talepte olası değişiklikler, yatırım getirilerini son derece belirsiz hale getirmektedir. Ayrıca, uranyum yakıtının ve radyoaktif yan ürünlerinin işlenmesinin maliyetleri diğer yakıt kaynaklarına göre daha yüksektir. Tüm bunlar, makul bir fiyata finansman elde etmeyi çok zorlaştırmaktadır. Ticari nedenlerin yanı sıra kamuoyu endişeleri nedeniyle nükleer enerjinin kasvetli bir gelecekte karşı karşıya kalması muhtemeldir. İnsanlar, kağıt değil. Hiroşima bombasının birinci yıl dönümünde, hayatta kalanlar yıkılan Gokoku tapınağında toplanarak hayatlarını kaybedenler için dua ettiler. Taşıdıkları bayraklarda dünya barışı Hiroşima'da başlar yazıyordu. Ölenler gömüldü ve şehir sıfırdan yeniden inşa edilme sürecine girdi. Patlama anında Hiroşima'da yaklaşık 300 bin sivil yaşıyordu, ancak 2. Dünya Savaşı sırasında aynı zamanda önemli bir askeri öneme sahip bir şehirdi, bir iletişim merkezi, ordu depoları ve yaklaşık 43 bin asker için askeri üsler içeriyordu. Savaşın acımasız doruk noktasının bir parçası olduktan sonra, Hiroşima dünya barışının ve nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasının sembolü olarak yeniden şekillenecekti. 2011 yılında Hiroşima'dayken, Hiroşima valisi Hidehiko Yuzaki ile Fukushima kazası ve Hiroşima atom bombasının mirası hakkında görüşmek üzere bir araya geldim. Hiroşima, nükleer silahların yıkıcı potansiyelinin ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların sürdürülmesinin gerekliliğinin çarpıcı bir hatırlatıcısı olarak varlığını sürdürüyor. Nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması Eisenhower'ın 1953'teki barış için atomlar konuşmasına dayanmaktadır ve bu konuşma daha sonra Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun kurulmasına yol açmıştır. Bu kuruluş, nükleer faaliyetleri izler ve nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin barışçıl nükleer enerji programları geliştirmelerine yardımcı olur. 1970 yılında yürürlüğe giren antlaşma, İmzalayan bir ülkenin nükleer silahların nükleer silaha sahip olmayan ülkelere yayılmasına yardımcı olacak herhangi bir eylemini yasaklayan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. Antlaşma yürürlüğe girmeden önce nükleer silahlara sahip olan ülkeler de nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması yönünde iyi niyetle müzakereler yürütmek zorundadır. Eğer bu antlaşma olmasaydı, tahminlere göre en az 30 ülke şu anda nükleer silah edinmiş olurdu. Buna rağmen, bugün 9 ülke toplamda tahmini 22.400 nükleer savaş başlığına sahip. Bu ülkelerden dördü Hindistan, İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore Antlaşmanın dışında kalıyor. Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması hala uzak bir ideal ve birçok ülke bunu elde etmek için büyük çabalar sarf edecektir. Ekim 2003'te, MV BBC China adlı kargo gemisi, Akdeniz üzerinden Libya'ya giderken CIA ajanları tarafından durduruldu. Gemiden aceleyle birkaç kargo sandığı çıkarıldı ve yüksek güvenlikli bir depoya götürüldü. Ertesi gün, CIA sandıkları açtığında şüpheleri doğrulandı, sandıklar binlerce alüminyum santrifüj parçası içeriyordu. İki gün sonra, Amerikalı ve İngiliz istihbarat görevlileri Libya çölünde Albay Kaddafi ile görüştü. Libya'nın nükleer silah teknolojisini teslim etmesi, şebekenin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesine ve nihayetinde, aralarında Abdülkadir Han'ın da bulunduğu, olaya karışmış olabileceğinden şüphelenilen birçok kişinin tutuklanmasına yol açtı. Khan, 1940'larda Britanya Hindistan'ında büyüdü ve bölünmenin getirdiği artan çatışmaların ortasında Pakistan'a kaçtı. Çocukken, memleketindeki istasyona gelen trenlerin Müslümanların cesetleriyle dolu olduğunu görmüş ve bu da onda derin bir ulusal gurur ve Hindistan'a karşı düşmanlık duygusu uyandırmıştı. Aralık 1971'de Pakistan, Hindistan tarafından ezici bir askeri yenilgiye uğratıldı. Çatışmanın ardından Cumhurbaşkanı olarak iktidara gelen Zulfikar Ali Bhutto, nükleer silahları komşusunun daha büyük askeri gücüne karşı koymanın tek yolu olarak gördü. Cumhurbaşkanlığının birinci ayında Butto, ülkenin önde gelen bilim insanları ve askeri personeliyle bir toplantı düzenledi. Üç yıl içinde nükleer bomba istiyordu. Butto, bana verebilir misiniz? diye sordu. Grup, ah, evet. Evet, alabilirsiniz, diye sevinçle karşılık verdi. Komşuları da benzer amaçlara sahipti ve 18 Mayıs 1974'te Hindistan Başbakanı Indira Gandhi, Raja çölünün tabanının ikonik bir mantar bulutu şeklinde yükselmesini izledi. Gülen Buda operasyonu başarılı olmuştu ve Hindistan artık resmen nükleer silah sahibi bir ülkeydi. Hindistan'ın nükleer denemesi, 4 yıl önce yürürlüğe giren nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasına aykırıydı. Hindistan Antlaşmayı hiçbir zaman imzalamamıştı, ancak nükleer gücünü sergilemesi batı için büyük bir darbe oldu. Hindistan, silahlarını ABD'nin Barış İçin Atomlar Programı kapsamında gizliliği kaldırılan bilgilerden yararlanarak geliştirmişti, savaş başlığındaki plütonyum ise Kanada tarafından elektrik üretmek için sağlanan bir reaktörün kullanılmış yakıtından üretilmişti. Yaygın uluslararası kınama ve Hindistan'a yaptırımlar uygulandı. Ancak Hindistan'ın artık açıkça görünen yeteneklerinden en çok tehdit altında hisseden Pakistan oldu. Pakistan sınırına 50 kilometreden daha az bir mesafede patlatılan Hindistan bombası, komşusuna karşı bir başka güç gösterisiydi. Hindistan'ın nükleer bombası, Kaan'ın Pakistan projesine dahil olmasının kıvılcımı olmuş gibi görünüyor. 1960'larda eğitim görmek için Avrupa'ya göç etmiş ve Hollanda'da URNCO adlı bir nükleer yakıt şirketinde çalışarak uranyum zenginleştirme sürecinin gizli ayrıntılarına erişim sağlamıştı. Gülümseyen Buda operasyonunun ardından Butto'ya yazdığı mektupta, bomba için gerekli olan bölünebilir maddeyi nasıl üreteceğini bildiğini ve hizmetlerini sunduğunu belirtti. Kaan'ın gizli bilgilerin aktarılmasına karıştığına dair şüpheler arttı ve 1983'te Hollanda Mahkemesi tarafından gıyabında casusluktan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaan suçlamaları reddetti ve avukatı, Kaan'ın elde ettiği bilgilerin herhangi bir üniversite kütüphanesinde serbestçe bulunabileceği gerekçesiyle davayı şiddetle savundu. Dava sonunda düştü ve Kaan aklanmış olduğunu iddia etti. Kaan'ın yardımıyla Pakistan atom bombası yapmayı başardı. 28 Mayıs 1998'de, Pakistan'ın Çagayı tepelerinde yeni güçlerini sergilediler. Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'in başka seçeneği yoktu, bu bir ulusal gurur meselesiydi. Bombanın patlatılmasıyla Pakistan büyük bir sevinç yaşadı. Çünkü sonunda Hindistan'ın askeri güç gösterisine denk gelmişlerdi. Kaan ulusal bir kahraman oldu. Kağan'ın nükleer silah geliştirme konusundaki temel motivasyonu, jeopolitik olarak kendi ülkesini desteklemek ve görünüşte savaşçı komşularına karşı koymaktı. Pakistan'ın nükleer kapasitesi, Hindistan'ın Pakistan'ı kışkırtmadan önce iki kez düşünmesine neden olmuş olabilir. Ancak Libya, Kuzey Kore, İran ve muhtemelen daha ötesindeki devletlere nükleer silah yeteneklerini yayan diğerlerinin motivasyonları kesinlikle ulusal gururun çok ötesine uzanıyordu ve siyasi ideolojiden ziyade açgözlülük ve narsisizme dayanıyordu. Bu yayılma ağlarının ne kadar geniş bir alana yayıldığını veya bileşenlerinden herhangi birinin hala aktif olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Son 40 yıldaki nükleer silahların yayılmasını önleme çabaları, şüphesiz ki silah sahibi devletlerin sayısını sınırlamıştır. Bununla birlikte, yayılma ağlarının eylemleri, yayılmanın tamamen durdurulamadığını göstermektedir. Bu başarısızlık kısmen nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasının kaçınılmaz tek taraflı doğasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası hukuk, onu yaratma ve uygulama gücüne sahip olanların çıkarları doğrultusunda oluşturulur ve sonuç olarak antlaşmanın ortasından büyük bir fay hattı geçer. Ülkeler nükleer silaha sahip olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Anlaşma yürürlüğe girmeden önce nükleer silah edinen beş ülke, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin, diğer tüm ülkeler üzerinde nükleer hegemonyaya sahip oluyor. Nükleer enerji programına sahip olup nükleer silahı olmayan her ülke, silah denetimlerine tabi olmak zorundadır. Silah sahibi ülkelerin karşılık verme zorunluluğu yoktur. Nükleer silaha sahip olanlar silahlarından vazgeçmek istemezken, silahı olmayanlar ise silah sahibi olmak için çabalıyor. Soğuk savaşın gergin 10 yıllarını yaşadım, bu süre zarfında nükleer silahların varlığı bizi huzursuz bir barış içinde tuttu. Daha önceki yüzyıllarda, ABD ve Sovyetler Birliği gibi iki büyük süper güç şüphesiz savaşa girerdi, ancak termonükleer bir kıyametin korkunç olasılığı onları uçurumun kenarında tuttu. Küresel barış basit bir tehdide dayanıyordu, taraflardan biri nükleer saldırı başlatırsa, diğeri tüm nükleer cephaneliğini serbest bırakacaktı. Sonuç, o ülkenin tamamen yok olması olacaktı. ABD Savunma Bakanı Robert McNamara'nın da belirttiği gibi, teknoloji, bizi, insanın yeryüzündeki bir milyondan fazla yıllık tarihinde başına gelen herhangi bir felaketi gölgede bırakabilecek bir dehşet ufkuyla çevreledi. Nükleer saldırganlığın caydırılması, saldırgan için sadece askeri güçleri için değil, tüm toplumu için de intihar anlamına gelir. Bu ifade, karşılıklı güvence altına alınmış imha, med, doktrinini özetledi ve tek bir stratejik zorunluluk yarattı, stratejistler, güvenliğini sağlamak için ABD'nin, nükleer bir saldırıya maruz kaldıktan sonra bile, herhangi bir saldırgana topyekün imha uygulayabilme yeteneğine ihtiyacı olduğu sonucuna vardılar. ABD'nin nükleer caydırıcılığı, Sovyetler Birliği'nin cephaneliğinin tam saldırısına dayanacak ve yine de onları yok edecek kadar büyük olmalıydı. Jargonla ifade etmek gerekirse, ikinci vuruş kabiliyetini korumaları gerekiyordu. Sovyet stratejistleri de aynı sonuca vardılar ve böylece her iki tarafta devasa bir nükleer cephanelik inşa etmeye girişti. Düşmanın yaptığı her artış için, düşmanın saldırısına dayanabilmesi için cephaneliğin daha da büyümesi gerekiyordu. 20. yüzyılın büyük silahlanma yarışı başlamıştı. 1982 yılına gelindiğinde, her iki tarafında 10.000'den fazla stratejik savaş başlığı vardı. Bunlar, ilk saldırıda imha edilme olasılığını azaltmak için dünyanın dört bir yanına dağıtılmıştı, güçlendirilmiş beton silolarda gizlenmiş kıtalar arası balistik füzelerde, denizlerin derinliklerindeki nükleer denizaltılarda ve havada sürekli daireler çizen uçak filolarında. Her iki tarafında birincil amacı saldırganlık göstermek değil, etkili ve güvenilir bir caydırıcılık sağlamaktı. Bana saldırırsanız, siz de öleceksiniz. Sovyetler birliğinde, ikinci vuruş kabiliyetinin mantığı, gizlilik perdesi ardında saklı tutulan ancak bugün bile var olduğuna dair söylentiler bulunan, ölü el, sisteminin inşasında en uç noktaya taşınmıştı. ABD'nin nükleer bir saldırısı Sovyet liderliğini yok ederse, ölü el tetiklenecek ve otomatik bir nükleer yanıt başlatılacaktı. Ölü el, Rus kıtasına bir dizi silahsız füze gönderecek ve ülkenin dört bir yanındaki silolardan ateşlenecek binlerce silahlı füzeye radyo kodu ileterek Amerika'yı yok edecekti. Karşılıklı güvence altına alınmış yıkımın sonucu sapkın ve korkunçtu, dünyayı defalarca yok edebilecek devasa nükleer cephanelikler, asla kullanılmayacak şekilde inşa edildi. Bu durum sürekli bir korku ve zaman zaman dehşet yarattı, ancak bir tür barışı da sürdürdü. Ancak günümüz dünyası farklı, iki süper güç arasındaki karşılıklı güvence altına alınmış yıkım dengesi ortadan kalktı. Bunun yerine, motivasyonları karmaşık ve rasyonelliklerine güvenemeyeceğimiz çok sayıda nükleer aktörümüz var, bu nükleer güçler arasında milliyetçilik ve kimlik politikaları, nükleer silahların acımasız gerçekliği hakkında eleştirel düşünmeyi engelleyebilir. Her ek oyuncu için, fırlatmanın yanlış bilgilendirme, yanlış değerlendirme veya mekanik bir kaza sonucu tetiklenmesi fark etmeksizin, felaket riski artar. Belki de en korkutucu olanı, silahların ölümün caydırıcı olmadığı teröristlerin eline geçme olasılığıdır. Uranyumu kullanarak ve Hiroşima üzerinde ilk nükleer reaksiyonu gerçekleştirerek, Evrenin kadim enerji kaynağına eriştik. O zamandan beri 60 yıldır, karşılıklı güvence altına alınmış yıkım tehdidiyle yok oluş önlendi, ancak artık bu kırılgan dengeye güvenemeyiz. Felaket olasılıkları çok yüksek ve hasar çok şiddetli. Eğer bugün bir nükleer bomba atılsaydı, Hiroşima'da meydana gelen yıkımın kat kat fazlası olurdu. Hiroşima Barış Parkı ve Müzesi'ndeki okul çocuk grupları arasında yürürken, Nükleer silahların acı gerçekleri konusunda hem gençlerin hem de yaşlıların eğitilmesinin ne kadar gerekli olduğunu her zamankinden daha çok anladım. Nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda yeni bir çaba başlatan Vali Yuzaki ile oturup konuşurken, nükleer silahlardan arınmış bir gelecek konusunda umutlu olmamız gerektiği konusunda hemfikir olduk. Uluslararası düzeyde yapıcı siyasi söylem kolay değil, hatta imkansız bile olabilir. Ancak bir nükleer bombanın daha atılma riskini azaltabilirsek, çabaya değer. Tamamen ortadan kaldırmak gerçekçi olmayabilir, ancak denemek zorundayız. Yeni nesillerle birlikte, soğuk savaş yıllarını hatırlamayan zihinlerden gelen yeni düşünceler, nükleer silahları en basit haliyle, eşi benzeri görülmemiş bir yıkım gücü olan korkunç bir silah olarak görebilir. Biz belgeler ve anlaşmalar yazmaktan bahsederken, Vali Yuzaki şehrine baktı ve meseleyi ustaca özetledi, bunlar insanlar, kağıt parçaları değil. Titanium. Ekim 1950'de Popular Science dergisi, uçaklar ve roketler, silahlar ve zırhlar için yapısal malzeme olarak alüminyum ve çeliğe meydan okuyan yeni bir rakipi tanıttı. Güçlü, hafif ve korozyona dayanıklı olan Titanium, geleceğin mucizevi metali olarak sunuldu. Titanyum, 1791 yılında İngiliz din adamı, mineralog ve kimyager William Gregor tarafından, Cornwall'daki Manaccan Vadisi'ndeki bir nehirden kara kum izole etmesiyle keşfedildi. Bunu günümüzde ilmenit minerali, yani bir demir titanyum oksit olarak biliyoruz, Gregor bundan, Manaccanit adını verdiği yeni bir elementin saf olmayan bir oksitini üretti. Dört yıl sonra, Alman kimyager Martin Klaproth, Titanyumun diğer önemli cevheri olan rutilden titanyum dioksiti izole etti. Yeni elemente, Yunan mitolojisinde babaları Uranüs tarafından dünyanın içine hapsedilen titanların adını vererek titanyum adını koydu. Klaprot ayrıca uranyumu da keşfetti, o zamanlar özellikleri tam olarak bilinmediği için her iki element içinde soyut isimler seçti. Ancak, tesadüfen, Klappurut'un verdiği isim uygun çıktı, dünyanın içine hapsolmuş titanlar gibi, titanyum da cevherinde güçlü bir şekilde bağlıdır ve çıkarılması çok zordur. 1910 yılına kadar, New York dışındaki Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde çalışan metalurji uzmanı Matthew Albert Hunter, saf metalik titanyum örneği üretmeyi başaramadı. Bu sayede titanyumun olağanüstü fiziksel özelliklerini ortaya koydu. Titanyumun cevherinden çıkarılması için ticari bir sürecin geliştirilmesi, ilk keşfinden 150 yıl sonra, 1940'lara kadar sürdü. Soğuk savaşın başlangıcında gerilimler artarken, hem ABD hem de Sovyetler Birliği, denizlerde, gökyüzünde ve uzayda üstünlük sağlayacak teknolojik bir avantaj elde etmek için çaresizdi. Titanyum tam da bunu başarabilecek yeni bir mucize metal gibi görünüyordu. Birinci ve ikinci Dünya Savaşları demir ve karbonla yapılmıştı, Soğuk Savaş ise titanyum ve uranyumla yapılacaktı. Titanyum, Lockheed Blackbird gibi süpersonik casus uçakları da dahil olmak üzere Soğuk Savaşın en uç mühendislik örneklerini mümkün kıldı. Ses hızının üç katı hızla uçan Blackbird uçakları, en gelişmiş Sovyet füze teknolojisini bile geride bırakarak hayati askeri istihbaratı saatler içinde ABD topraklarına getirebiliyordu. Blackbird, hayranlık uyandıran bir mühendislik eseri olup, hala dünyanın en hızlı hava solunumlu insanlı jet uçağıdır. Süpersonik Karakuş, Lockheed Havacılık Şirketi'nin ileri geliştirme projelerinden sorumlu başkan yardımcısı Kelly Johnson, bir grup mühendise, 27 bin metre yükseklikte uçacağız ve hızı maç 3'e çıkaracağız. Ne kadar yüksek ve hızlı uçarsak, bizi tespit etmek, hele durdurmak o kadar zorlaşacak, diye açıkladı. 1950'lerde, Soğuk Savaş'ın doruk noktasında, ABD Sovyet askeri yetenekleri hakkında bilgi edinmek için can atıyordu. Önerilen uydu teknolojisinin ciddi sınırlamaları vardı, yörüngeler sabitti ve yollarının fark edilmeden geçmesi çok tahmin edilebilir olduğundan, uzaydan alınan görüntüler genellikle bulanıktı. Kelly Johnson, casus uçağının yeterli askeri istihbarat toplamanın ve aynı zamanda uçaktaki pilotların güvenliğini sağlamanın tek yolu olduğuna inanıyordu. Soğuk savaş sırasında geliştirilen ilk casus uçakları, yavaş ve alçak irtifada uçan, bu nedenle Sovyetler Birliği'nin saldırılarına karşı savunmasız olan İkinci Dünya Savaşı bombardıman uçaklarının dönüştürülmüş halleriydi. Lockheed'in 1950'lerin sonlarındaki son teknoloji ürünü U2 casus uçağı 21 kilometre yüksekliğe ve saatte 800 kilometreye varan hızlara ulaşabiliyordu ancak Sovyetler Birliği U2'ye saldırabilecek gelişmiş casus uçak karşıtı silahlara büyük yatırımlar yapıyordu. ABD, U-2'nin Sovyetlerin casus uçak karşıtı teknolojisine karşı savunmasızlığının farkındaydı ve daha da yükseğe ve daha hızlı gidebilecek yeni bir casus uçağı geliştirmeye çalıştı. Nitekim, 1960 yılında, Lockheed'de Blackbird üzerinde çalışmalara başlandığı sırada, bir U-2 uçağı düşürüldü ve pilot Gary Powers KGB tarafından yakalandı. U-2'den 4 kat daha hızlı ve 8 kilometre daha yüksekte uçan Blackbird, bu Amerikan hırsının gerçekleşmesiydi. Plan inanılmaz derecede iddialıydı. ABD Hava Kuvvetleri, artık sadece Sovyet füzelerinden saklanan değil, aynı zamanda kendisine kilitlenebilen herhangi bir füzeyi geride bırakabilecek bir uçak inşa etmek istiyordu. Uçaklar daha önce Maç 3'ün üzerinde uçmuştu, ancak sadece art yakıcılar kullanılarak kısa süreliğine, Blackbird bu hızda seyir yapacaktı. Tüm görevleri art yakıcılarla uçacaktı. Ancak böylesine sofistike bir mühendislik ürünü inşa etmede başarılı olmak için Lockheed mühendislerinin önce titanyumun nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekiyordu. 1959'da Johnson'ın Mach 3 uçağı üzerindeki çalışmalar, Lockheed'in tasarım ve mühendislik tesisi olan ve yakındaki bir plastik fabrikasının yaydığı dayanılmaz koku nedeniyle, Scantworks olarak adlandırılan yerde başladı. Mühendisler kısa süre sonra titanyumun maç 3 uçuşunda oluşan yüksek sıcaklıklara dayanabilen tek hafif metal olduğunu fark ettiler, çelik çok ağırdı. 27 kilometre yükseklikte hava o kadar incedir ki neredeyse vakum gibidir. Sıcaklık eksi 55 santigrat derecedir. Buna rağmen, tüfek mermisinden daha hızlı hareket eden Blackbird'ün burnu, Hava sürtünmesiyle 400 santigrat derecenin üzerine kadar ısınır. Art yakıcıya yakın sıcaklık 560 derecenin üzerindedir. Uçağa adını veren siyah renge boyanmamış olsaydı, sıcaklık daha da yüksek olurdu. Sıcaklık o kadar aşırı ki, uçak uçuş sırasında birkaç inç genişliyor. Gövde ve yakıt deposu sadece yüksek hızlarda doğru şekilde hizalanır, bu nedenle yerde yakıt boşluklardan sızarak piste dökülür. Blackbird'ün yapısal ağırlığının onda 9'undan fazlası titanyumdan oluşuyordu. Projenin başlangıcında daha önce hiç kimse bu ölçekte veya bu kadar aşırı koşullarda titanyumla çalışmamıştı. ABD'de sadece küçük bir şirket olan Titanium Metals Corporation titanyum işliyordu ve ürettikleri levhaların kalitesi düzensizdi. Dahası uçağı inşa etmek için yeterli titanyum bulamıyorlardı. CIA dünyayı aradı ve sonunda Sovyetler Birliği'nde, kendilerine karşı kullanılacak bir casus uçağının yapımına yardım ettiklerinin farkında olmayan bir ihracatçı buldu. Uçağın tasarım testleri ve yapımı sırasında 13 milyondan fazla titanyum parça üretildi. Mühendisler bu süreçte birçok sorunla karşılaştı. Hafif safsızlıklar titanyumu kırılgan hale getirebiliyordu ve başlangıçta bazı parçalar bel hizasından düşürüldüğünde parçalanıyordu. Kalemle çizilen çizgiler ince titanyum levhaları hızla aşındırıyordu, kadmiyum kaplı anahtarlar cıvataların gevşemesine neden oluyordu, en gizemlisi ise, yaz aylarında üretilen nokta kaynaklı paneller parçalanırken, kış aylarında üretilenler sağlam kalıyordu. Sonunda kirliliğin kaynağının, yaz aylarında Works'teki su depolarına yosun oluşumunu durdurmak için eklenen klor olduğu tespit edildi. Bu sorunlara çözümler bulundu, ancak bunlar pahalıydı. Mühendisler son derece temiz bir ortamda çalışmak, her bir parçayı asitte temizlemek ve azot atmosferinde kaynak yapmak zorunda kaldılar. Uçağın maliyetleri hızla yüz milyonlarca dolara ulaştı. Ancak uçak inşa edildi ve 22 Aralık 1964'te Blackbird ilk uçuşunu gerçekleştirerek Johnson'ın eğlencesi için hava üssünün pistinde süpersonik bir uçuş yaptı. Lockheed, insanlık tarihinin en inanılmaz uçağını yaratmayı başarmıştı. Bu uçak, insan zekasının dünyanın olağanüstü elementleriyle birleştiğinde nelerin başarılabileceğinin bir örneği olarak bugün bile varlığını sürdürüyor. Mühendislik harikası olmanın ötesinde, Blackbird işlevsel bir savaş aracıydı. Vietnam Savaşı sırasında ilk operasyonel görevinde değerini hızla göstermeye başladı. Güney Vietnam'daki Kisan'daki ABD askeri üssü Kuzey Vietnam ordusu tarafından kuşatma altındaydı. Ancak ABD, düşmana asker ve mühimmat sağlayan kamyon parkını bulamıyordu. 21 Mart 1968'de Blackbird, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki silahsızlandırılmış bölge üzerinde bir keşif görevi gerçekleştirdi. Fotoğraflar, yalnızca şüpheli kamyon parkını değil, aynı zamandaki sanı çevreleyen ağır topçu mevzilerini de ortaya çıkardı. Birkaç gün sonra ABD, bu hedeflere hava saldırıları başlattı ve iki hafta içinde kuşatma kaldırıldı. Vietnam'da değerini kanıtlayan Blackbird, Ekim 1973'te Mısır güçlerinin Süveyş kanalını geçerek Yom Kipur Savaşı'nı başlatmasıyla bir kez daha kullanıma sokuldu. İsrail, ani Arap saldırısına hazırlıksız yakalandı ve çatışmada İsrail'i destekleyen ABD, yeterli istihbarat olmadan İsrail'in daha fazla toprak kaybedebileceğinden endişelendi. Arap güçlerini destekleyen Sovyetler Birliği, İsrail birliklerinin konumları hakkında bilgi sağlamak için Kozmos uydusunu yeniden konumlandırmıştı, Başkan Nixon, Blackbird'e İsrail'e benzer bir destek sağlaması emrini verdi. Blackbird uçağı, New York'tan Arap-İsrail sınırına, 9000 kilometrelik mesafeyi, rekor bir süre olan 5 saatte kat etti. Kısıtlı bölgede 25 dakikalık bir uçuş, aşağıdaki savaş hatlarının fotoğraflarını çekmek için yeterli oldu. Ertesi sabah, Arap güçlerinin mevzilerini gösteren görüntüler, İsrail Genel Kurmayının masasındaydı. ABD, soğuk savaş sırasında titanyum sayesinde gökyüzünü kontrol altına aldı. Uzayda da titanyum Amerikalılara avantaj sağladı. Apollo ve Merkür uzay programlarında yoğun olarak kullanıldı. Ancak demir perdenin diğer tarafında, Sovyetler Birliği de bu mucizevi metal titanyumu denizlere hükmetmek için kullanıyordu. Daha küçük, daha hızlı ve daha derinlere dalabilen yeni bir denizaltı sınıfı inşa ediyordu. Sovyet denizaltıları, gelişmiş bir tasarıma sahip olmalı, yeni malzemeler, yeni bir güç ünitesi ve yeni bir silah sistemi üstün olmalı, demişti o zamanlar Sovyet deniz mühendisi olan Dr. Georgi Sviato, K-162 denizaltısı için. Sovyetler Birliği, düşman sularından hızlı ve tespit edilmeden geçerek düşmana saldırabilecek bir denizaltı yaratmayı amaçlıyordu. Mühendisler çelik ve alüminyumu da değerlendirdiler, ancak titanyumun üstünlüğü açıktı. Bir metalin mukavemet ağırlık oranı, denizaltı gövdelerinin yapımında çok önemli bir husustur, denizaltının doğal olarak yüzebilmesi için hafif olması gerekir, ancak aynı zamanda aşırı su basınçlarına da dayanabilmelidir. Titanyumun üstün oranı, Sovyet denizaltılarının yeni derinliklere dalmasını sağlayacaktı. Ek olarak, titanyum korozyona dayanıklıdır ve yüzeyinde ince bir titanyum dioksit tabakası oluşturarak onu sert deniz ortamına karşı korur. Ve demirden farklı olarak, titanyum manyetik değildir, bu da bir denizaltının tespit edilme ve manyetik mayınları tetikleme olasılığını azaltır. ABD'nin Titanyum'dan yapılmış Blackbird denizaltısı için yaptığı gibi, Sovyetler Birliği de yüksek teknolojili gövdeleri için yüksek bir bedel ödedi. İlk Titanyum gövdeli denizaltı olan K162 o kadar pahalıydı ki, çoğu kişi altından yapılmasının daha ucuz olacağını düşünüyordu, denizaltı, altın balık olarak anılmaya başlandı. 1983 yılında Sovyetler Birliği, bu kez dünyanın en derin dalış denizaltısını inşa etmek için titanyumu tekrar kullandı. 120 metre uzunluğundaki Komsmilits, genç komünist birliği üyesi, 1 kilometreye kadar derinliklerde çalışabilmesi için iç kısmında titanyum bir gövdeyle inşa edilmişti. Komsmilits, Nisan 1989'da Norveç denizinde yüksek basınçlı bir hava hattının patlaması ve gemide yangın çıkması sonucu battı. Yangın, oksijenle zenginleştirilmiş hava yoluyla hızla yayıldı. Yangın, su baskını ve boğulma nedeniyle 69 mürettebattan 42'si hayatını kaybetti. İki nükleer reaktör ve en az iki nükleer savaş başlığı içeren kırık titanyum gövde, içindeki zehirli plütonyumun sızmasını önlemek için beton bir lahit içinde, denizin bir mil altında muhafaza ediliyor. ABD askeri istihbaratı, Sovyetlerin titanyum gövdeli denizaltılarına dair kanıtları ilk olarak 1960'ların sonlarında toplamaya başladı. Leningrad'daki, ST, Petersburg, Sudomekech Amirallik tersanesindeki bir denizaltı gövdesinin uydu görüntüleri, çelik olamayacak kadar yansıtıcı ve paslanmayan alışılmadık bir metal ortaya çıkardı. 1969 kışında, ABD Deniz ataşe yardımcısı komutan William Green, Leningrad'ı ziyaret ederken, Sudomekeç tersanesinden ayrılan bir kamyondan düşen bir enkaz parçasını aldı. Bunun titanyum olduğu ortaya çıktı. Doğrulama, 1970'lerin ortalarında, Sovyetler Birliği'nden ABD'ye gönderilen hurda metaller arasında arama yaparken, istihbarat görevlilerinin 705 numarasıyla yazılmış bir titanyum parçası bulmasıyla geldi. Bunun gözetim altındaki Sovyet denizaltı projesinin seri numarası olduğu biliniyordu. ABD uzun süre aldıkları istihbarata inanmadı. Titanyum, devasa Sovyet denizaltı gövdeleri ölçeğinde çok pahalı ve işlenmesi zor görünüyordu. Soğuk Savaş sona ererken, titanyum gövdeli denizaltıların aşırı derin dalış yeteneklerine artık ihtiyaç kalmamıştı. Aynı şekilde titanyum çerçeveli uçakların maç üç hızlarına da. 1990'ların başlarında Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından demir perdenin her iki tarafında da askeri harcamalar kesildi. Bu durum ABD Başkanı George Bush ve İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher tarafından barış kazancı olarak adlandırıldı. Proje 705 denizaltılarının sonuncusu hizmet dışı bırakıldı ve Blackbird için ayrılan fonlar kesildi. Böylece Blackbird, düşman ateşiyle vurulmayan veya tek bir mürettebat üyesini kaybetmeyen tek askeri uçak olarak ömrünü tamamladı. Geçişsel titanyum, günümüzde titanyumun rolü sınırlıdır. Sert deniz ve kimyasal ortamların çeliği hızla aşındıracağı petrol platformlarında ve rafinerilerde, mukavemet ve biyoyüklülüğün son derece önemli olduğu uzun implantlarında ve bisiklet çerçeveleri, golf sopaları ve tenis raketleri gibi yüksek özellikli, dış uzuvlarda kullanılır. Titanyum, metalin başlıca tüketicisi olan havacılık endüstrisinde hala önemlidir, burada ağırlık tasarrufu yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Ancak daha ucuz, güçlü ve hafif alüminyum alaşımları, en özel uygulamalar dışında artık onunla rekabet etmektedir. Sivil süpersonik uçuşun sembolü olan Concord, büyük ölçüde alüminyumdan yapılmıştır. Titanyumun mucizevi metal olarak saltanatı sona ermişti. Dünyayı değiştirmişti ama bunu yaptıktan sonra gereksiz hale gelmişti. Çelik gökdelenler her geçen gün artan bir hızla yerden yükselirken, modern toplumun yapılarında titanyumun kullanıldığını nadiren görüyoruz. Bunun bir istisnası İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao'da bulunan muhteşem titanyum kaplı Guggenheim Müzesidir. Dış cephenin fütüristik, gemi benzeri kıvrımları başlangıçta paslanmaz çelikle kaplanacak şekilde seçilmişti ancak mimar Frank Gehry görünümden memnun değildi. Güneşte de çok parlak, gölgede ise çok karanlık olacaktı. Çinko, kurşun ve bakırı düşündü ve bina için önerisi kamuoyuna açıklanmadan birkaç gün önce kendisine titanyumun tanıtım amaçlı bir örneği gönderildi. Yeni malzemenin yansıtıcı özellikleri, her türlü ışık koşulunda kadifemsi bir parlaklık veriyordu. Gehrinin kullanmak istediği metal buydu, ancak çok pahalıydı. Bir gün, titanyumu düşünen tasarım ekibinin bir üyesi, fiyatında ani bir düşüş fark etti. Dünyanın en büyük titanyum üreticisi olan Rusya, piyasaya büyük miktarda metal sürmüştü. Gehri, fiyat tekrar yükselmeden önce bir hafta içinde ihtiyacı olan tüm titanyumu satın aldı. 1997'de, 33 bin titanyum panelle kaplı Güjnaym Müzesi, büyük beğeni toplayarak kapılarını açtı. Titanyum metal her zaman arka planda kalacak. Ancak benzersiz ucuzluğu, yaygınlığı ve çok yönlülüğüyle demiri asla geçemeyecektir. Titanyumun yaygın kullanımını engelleyen şey, cevherinden çıkarılma yönteminin eski olmasıdır. 1940'larda titanyumun metal olarak potansiyelini ortaya çıkaran ve metalürcist William Kroll'un adını taşıyan Kroll yöntemi, bugün hala en yaygın kullanılan üretim yöntemidir. Kroll yöntemi son derece enerji yoğun ve çok pahalıdır. Sonuç olarak, titanyum çelikten kat kat daha pahalıdır ve bu nedenle, en özel uygulamalar dışında, ucuz çelik titanyuma tercih edilir. Ağırlık en önemli faktör olduğunda ise genellikle alüminyum tercih edilir. Titanyum metali, 1950'lerde öngörülen yaygın kullanım alanını bulamadı ve günümüzdeki üretimi çeliğin üretiminin yalnızca 10 binde biri kadardır. Bu durum, Titanyum'un alüminyum, demir ve magnezyumdan sonra en bol bulunan dördüncü yapısal metal olduğu düşünüldüğünde daha da şaşırtıcıdır. Ancak Titanyum, saf metalik formunda hikayesinin sadece yarısını oluşturuyor. Titanyum, doğal olarak bağ kurduğu oksijen atomlarıyla birleştiğinde Titanyum dioksit haline gelir ve bu modern toplumda o kadar yaygındır ki varlığını nadiren fark ederiz. Parlak Beyaz Titanyum Londralı biri olarak her yaz Wimbledon'a giderim ve maç başlamadan önce kusursuzca biçilmiş çimleri ve tenis kortlarının titizlikle çizilmiş beyaz çizgilerini incelerim. Oyuncular, 1877'deki ilk çim tenis şampiyonasına kadar uzanan bir gelenek olan, baştan aşağı beyaz giyinmiş halde tribünden çıkarlar. Beyaz, 19. yüzyılda zenginliğin sembolüydü, bugün, Titanyum dioksit sayesinde hem kortların çizgileri hem de oyuncuların kıyafetleri daha açık bir beyaz tonunda. Yaşadığımız dünyada beyazın her yerde olduğunu nadiren düşünürüz. Beyaz duvarlı ofislerde beyaz gömlek giyer ve bembeyaz kağıtlarda çalışırız. Beyaz yiyecekler yeriz ve beyazlatıcı diş macunu kullanırız çünkü beyazlığı temiz ve saf olarak düşünürüz. Yağsız süte beyaz renklendirici eklemenin onu daha lezzetli hale getirdiği gösterilmiştir. Hemen hemen her uygulamada satın aldığımız ürünlerdeki beyazlık, titanyum dioksit için kullanılan kod adı olan zararsız katkı maddesi E171'den gelir. Titanyum dioksit kullanılarak bulanık griler ve soluk sarılar saf beyaza dönüştürülür ve modern tüketici için hayatı daha keyifli hale getirir. Titanyumun beyazlatıcı madde olarak kullanımını ilk olarak 1980'lerin sonlarında Standard Oil Company Ohio'nun baş finans sorumlusu olduğum dönemde öğrendim. Kebek demir ve titanyum (KüİT) dünyanın en büyük ilmenit yatağının Kebeyin Güzel Elird Gölü bölgesinde keşfedilmesinden kısa bir süre sonra 1948'de kurulan bir yan kuruluştu. Demir çelik üretmek için ayrıştırıldıktan sonra, titanyum oksit cırufunu beyaz pigment olarak kullanılmak üzere satıyorduk. KüİT'e yaptığım yıllık ziyaretlerimde, Havadan, Ellard ve Tio göllerinin muhteşem manzarası önünde, 100 Amerikan futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılan ilmenit yatağının tüm büyüklüğünü görebiliyordum. Şirketin son 30 yıldaki büyümesi amansız oldu. 1950'lerde titanyum Cüruf üretimi 2000 tondan 230 bin tona, demir üretimi ise 2700 tondan 170 bin tona yükseldi. 1960'lar ve 1970'lerde, Titanyum ve çelik ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte bir dizi modernizasyon ve genişleme programı uygulandı. Bugün QIT her yıl 1,5 milyon ton titanyum dioksit üretiyor. Ancak bu, yaklaşık 700 milyon tonluk tahmini küresel rezervlerde neredeyse hiçbir azalmaya neden olmuyor. Üretim, artan talebi karşılamak için kolayca artırılabiliyor ve bu nedenle demir ve petrolün aksine, Titanyum rezervleri konusunda çok az çatışma yaşanıyor. Çelik gökdelenler ve silikon çipler gibi, yapay beyazlık da her yerde karşımıza çıkıyor, bir zamanlar zenginliğin sembolü olan beyazlık, şimdi modern yaşamın her yerde bulunan bir sembolü haline geldi. Peki, seçebileceğimiz tüm renkler arasında neden insanlar beyaza ilgi duyuyor? Cevap için, ışığın kendisini anlama biçimimize geri dönmeliyiz. Neden beyaz? Ağustos 1665'te Sir Isaac Newton, Lincolnshire'daki Woolsthorpe Hall'daki çalışma odasının perdelerini, güneş ışınlarının odaya girmesine izin veren bir yarık dışında, tamamen kapattı. Işın yoluna, ışık geçerken karşı duvara bir spektrum çizen bir cam prizma yerleştirdi. Karakteristik titizliğiyle, ışığın odadaki dağılımını ölçtü ve sonuçlarından devrim niteliğinde yeni bir renk teorisi geliştirdi. Aristoteles'in de Coloribus adlı eserini yazmasından bu yana 2000 yıl boyunca, tüm renklerin, renk algımızdaki kutupsal zıtlıklar olan siyah ve beyazın çeşitli kombinasyonlarından oluştuğuna inanılıyordu. Bu teoriye göre, gökkuşağının renkleri aslında bir prizma tarafından beyaz ışığa ekleniyordu. Bunu çürütmek için Newton, Spektrum'un orijinal saf beyaz haline yeniden birleştirilebileceğini göstermek için aynı prizmayı kullandı. Newton, rengin beyaz ışığın içsel bir özelliği olduğunu kanıtlamıştı, gök kuşağını çözmüştü. Newton, spektrumu 7 renge ayırdı: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor. Bu 7 rengin seçimi, diatonik müzik ölçeğinin 7 notasına ve 7 göksel küreye uygun olması içindi. Newton, ama en şaşırtıcı ve harika kompozisyon diye yazdı, beyazlığın kompozisyonuydu. Her zaman bileşiktir. Beyaz ışık gök kuşağının efendisidir, diğer tüm renklerin ortaya çıktığı temeldir. Güneş ışığı, dairesel altın rengi güneşin aksine beyaz ışıktır ve bu nedenle gök kuşağının tüm renk spektrumunu içerir. Güneş, bu farklı renklerdeki ışığı farklı oranlarda yayar ve bu oranlar birleştiğinde beyaz ışık algısını oluşturur. Bu bir tesadüf değildir, gözlerimiz milyarlarca yıl boyunca güneş ışığını en beyaz ve en parlak ışık kaynağı olarak algılayacak şekilde evrimleşmiştir. Nesneleri, güneşten yayılan ışıkla aynı oranlarda farklı renklerdeki ışığı yansıttıklarında beyaz olarak görürüz. Beyaz renk esasen güneş ışığının bir taklididir, nesneleri parlak ve dikkat çekici olmaları için beyaza boyarız. Öte yandan altın, gökyüzündeki dairesel güneşin bir yansımasıdır, güneşin beyaz görüntüsü, atmosferimizdeki ışık ışınlarının dağılımıyla altına dönüşür. Güneşe taparız ve bu nedenle altına büyük değer veririz. Ancak güneşin beyaz ışığı, bizi çevreleyen beyaz duvarlar gibi o kadar yaygındır ki neredeyse fark edilmez. İnsanlar ilk kez mağaralara yerleştiklerinden beri, Ailelerimizin ve toplumlarımızın yaşayabileceği ve gelişebileceği güvenli ve misafirperver bir ortam yaratmaya çalıştık. Kendimizi doğadan ayırarak, toprak, yağmur ve rüzgarla aramızda bariyerler inşa ettik. Duvarları beyaz tutarak, insan yapımı yapıları sürekli olarak hırpalayan, yıpratan ve kirleten dünyanın yıkıcı güçleri üzerindeki kontrolümüzü ortaya koyuyoruz. Evlerimizin ve ofis binalarımızın beyaz iç mekanları, Güneşin ışığıyla yarışan parlak bir ışıltı yaratıyor. Beyazın ötesinde, ilk bakışta titanyum dioksitten kaynaklanan beyazlığın yaygınlığı şaşırtıcı ve önemli olsa da, süpersonik uçakların ve derin dalış denizaltılarının ihtişamından yoksun gibi görünüyor. Ancak daha yakından incelendiğinde, titanyumun parıltısının Blackbird'ün titanyum çerçevesi kadar teknolojik olarak gelişmiş olduğunu görüyoruz. Titanyum dioksit sadece eşsiz derecede parlak değil, aynı zamanda klinik olarak da temizdir. Titanyum dioksitin minik nanopartikülleri güneşten gelen UV ışığını emer. Bu partiküllerle kaplı bir duvar, UV enerjisini dağıtarak yüzeyde bulunan bakterileri öldürür. Bir pencere camındaki çok ince bir tabaka şeffaftır, ancak yine de UV ışığını emer ve yüzeyindeki kiri parçalar. Kaplama ayrıca cam yüzeyinin suyu itmesini sağlar, böylece yağmur yüzeye çarptığında damlacıklar oluşmaz ve ince bir su tabakası parçalanmış de beraberinde götürür. Son zamanlarda, aynı prensip kendi kendini temizleyen giysiler üretmek için de uygulandı. Işığı yakalayarak ve yansıtarak, titanyum dioksit, yaşamayı seçtiğimiz kusursuz ortamı yaratır. Titanyum dioksitin olağanüstü özellikleri, elektronlarla etkileşiminde de kendini gösterir. Silikon gibi, titanyum dioksit de bir yarı iletkendir ve bu nedenle fotovoltaik hücrelerde, güneş enerjisi üretimi için kullanılan, elektrik akımı taşımak için kullanılabilir. Silikon hem ışığı emer hem de elektrik akımı taşımak için elektron içerirken, titanyum yalnızca ultraviyole ışığa duyarlıdır. Bu durum, UV ışığı güneş yanına neden olduğu için titanyum dioksiti güneş kremlerinde çok kullanışlı hale getirir, ancak fotovoltaik hücrelerde daha az kullanışlı kılar. Güneşten mümkün olduğunca fazla ışık yakalamak için, titanyum dioksit nanopartiküllerinin üzerine ışığa duyarlı bir boya uygulanır. Teknolojik yenilikler genellikle en beklenmedik yerlerden gelir ve titanyum fotovoltaik hücreler için, 19. yüzyılın sonlarında gümüş halojenür fotoğrafçılığının gelişimine geri dönmemiz gerekir. Hem gümüş halojenürler hem de titanyum dioksit, kendi başlarına, görünür ışık spektrumunun çoğuna duyarsızdır. İlk fotoğraf emülsiyonları yalnızca daha mavi ışık tonlarına duyarlıydı ve spektrumun kırmızı ucundaki ışık hiç algılanmıyordu. 1873'te Alman fotoğrafçı Hermann Wilhelm Bochel, Belirli boyaların fotoğraf plakalarının ışık spektrumunun farklı bölümlerine duyarlılığını artıracağını keşfetti. Boyalar güneşten gelen fotonları emerek elektronların dışarı atılmasına neden olur. Enerjik elektronlar daha sonra yakındaki gümüş halojenür molekülleriyle etkileşime girer. Vogel'in deneyleri, çok daha doğru siyah-beyaz fotoğraflara ve sonunda renkli fotoğraflara yol açtı. Günümüzde titanyum dioksit fotovoltaik hücrelerde benzer boyalar kullanılmaktadır. Ancak salınan elektronlar gümüş halojenür tanelerini gümüşe dönüştürmek yerine titanyum dioksit yarı iletkeni tarafından elektrotlara taşınarak elektrik akımı üretirler. Bu fotovoltaik hücreler, titanyumun güneş ışığı ile olan büyüleyici ilişkisindeki en son gelişmeyi temsil ediyor. Güneşten yayılan ışığı taklit eden beyaz boyalar ve yapay renklendiricilerin yanı sıra Bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş kremlerinin yanında, titanyum dioksit artık güneş enerjisini elektrik üretmek için kullanabiliyor. Titanyum, uranyum ve silikonla birlikte savaş sonrası dönemin 3 mucize elementinden biridir. Her biri, dünyanın, dünyanın elementlerinin yeni bir uygulamasıyla nasıl dönüştürülebileceğini göstermektedir. Uranyum, olağanüstü enerjisi Hiroşima halkı üzerinde serbest bırakıldığında bunu en çarpıcı şekilde göstermiştir. Ancak titanyum da hem askeri hem de sivil uygulamalarıyla savaş sonrası dönemi şekillendirmiştir. Elementlerin etkisi en eski insan topluluklarına kadar uzanan binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle bu üç elementin benim yaşam sürem içinde sahip olduğu etkiyi düşünmek dikkat çekicidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yeni kullanım alanları bulunduğu için bunların dünyayı değiştirmeye devam edecek, mucize elementler, olduğunu düşünmeye meyilliydik, yanılmıştık. Hiroşima'nın bombalanmasından sonra, uranyum ve kanser tedavisine, iklim kontrolüne kadar her şeydeki gelecekteki uygulamaları konusunda büyük bir heyecan oluştu. Bugün uranyum, korku ve belirsizlikle karşılanıyor, 1940'ların sonlarında hayal edilen parlak nükleer gelecek asla gerçekleşmedi. Bir zamanlar yüksek performanslı yapısal bir metal olarak görülen titanyum, Rus çatal bıçak takımları gibi sıradan işlerde kullanılmaya başlandı ve şimdi ağırlıklı olarak her yerde bulunan bir beyazlatıcı olarak kullanılıyor, bu, 60 yıl önce öngörülemeyen bir şeydi. Ve ilk olarak 1948'de transistörün icadının duyurulmasıyla kamuoyunun dikkatini çeken silikon, sonraki yıllarda çoğu insan tarafından görmezden gelindi. Silikon ise, savaş sonrası mucize elementler arasında en büyük etkiyi yaratmış, daha küçük, daha hızlı ve daha ucuz bilgisayarların geliştirilmesini sağlayarak muazzam işlem ve iletişim güçlerini elimize vermiştir. Bu, binlerce yıl boyunca işe yaramaz değersiz kum olarak görmezden gelinen bir malzeme için olağanüstü bir dönüşümdür. Silikon, günümüz İsrail'inde, Akka'nın güneyindeki küçük bir kumsalda, alüvyonla dolu namın nehri Akdeniz'le buluşur. Gelgit çekildiğinde, silika bakımından zengin, temiz beyaz kumlar ortaya çıkar. Ortaçağ metalürjisti Van Oksio Biringüksio'nun anlattığına göre, denizin talihiyle oraya sürüklenen, bir grup tüccar burada yemek yemek için durmuştur. Sahilde taş bulamayınca, mürettebat kazanlarını desteklemek için geminin ambarından bir tür soda olan nitrat parçaları almıştır. Yemek pişirirken, o yerin kayalarının akışkan, parlak bir malzemeye dönüştüğünü görmüşlerdir. Böylece cam yapımının başlangıcı olmuştur. Tesadüfen, bu tüccarlar yalnızca silikon ve oksijen atomlarından oluşan basit silika tanelerini, güzellik nesnesine dönüştürmüşlerdi. Bu ilk keşiften, camda bir dizi yenilik ortaya çıktı, antik Mısır'da cam boncuklar, yakın doğuda cam vazolar, ve Venedik'te cam aynalar. Bir ingüksiyonun yazdığı gibi, birçok deney ve isteğe bağlı ekleme veya çıkarma yoluyla, eski ve modern insanlar o kadar çok şey başardılar ki, bu sanatta daha ileri gitmenin zor olacağına inanılabilir. Çünkü, apaçık görüldüğü gibi, ondan sonsuz sayıda güzel şey yapılıyor. 5000 yıllık tarihi boyunca, camın çok yönlülüğü, şaşırtıcı derecede özgün güzellik nesnelerinin yaratılmasını sağlamıştır. Camı bu şekilde dönüştürme yeteneği, büyük ölçüde aynı kalan zanaatkarın kullandığı aletlerin bir sonucu değildir. Birinci yüzyılda yakın doğuda icat edilen ve belki de cam yapım tarihinin en önemli yeniliği olan cam üfleme, bugün hala çoğu dekoratif camın üretildiği tekniktir. Dekoratif cam üretimindeki sürekli yenilik, camın atomik düzeninin doğasında var olan şekillendirilebilirliğin bir sonucudur. Kum taneleri soda ile eritildiğinde, ortaya çıkan sıvı o kadar viskoz olur ki, Katı hale soğuduğunda atomlar düzenli bir kristal yapı oluşturacak kadar hızlı bir şekilde yerleşemez. Silisyum ve oksijen, sıvıya benzeyen düzensiz bir yapıda donar ve bu nedenle neredeyse her şekle getirilebilir. Camın rastgele atomik yapısı, diğer elementlerin atomlarının da yerleşmesine olanak tanır. Az miktarda safsızlık eklenerek, cam farklı optik özelliklere sahip olarak üretilebilir, şeffaf, Yarı saydam, opak ve opalesan. Ve tüm bunlar sınırsız çeşitlilikte renklerde yapılabilir. Kumun cama dönüştürülmesi, silikonun insanlığın ilerlemesine yaptığı en büyük katkılardan sadece biriydi. İkincisi, binlerce yıl sonra, saf silikon kristallerinden geliyor. Bu kristallerin olağanüstü elektriksel özellikleri, Güneş ışığından elektrik üreten fotovoltaik hücrelerde ve bilgisayarların işlem çekirdeğini oluşturan transistörlerde kullanılmalarını mümkün kılıyor. Transistör, silikonun tüm kullanım alanları arasında belki de en dünyayı değiştirenidir ve olağanüstü hesaplama ve iletişim gücünü herkesin eline vermektedir. İnsanlık, bu olağanüstü elementin optik ve elektriksel özelliklerinden yararlanarak, bizi hayrete düşürmeye, memnun etmeye ve ilham vermeye devam eden, büyük güzellikte nesneler ve güçlü teknolojiler yarattı. Ancak silikonun 5000 yıllık tarihinin büyük bir bölümündeki öyküsü, camın öyküsüdür. Ve camın tarihindeki en önemli yer, Rönesans döneminde dekoratif cam işçiliğinin bir sanat formu olarak zirvesine ulaştığı Venedik'tir. Bardak, Venedik'te güneşli bir Nisan sabahında, Campo Santo Stefano'nun dışında bir antika dükkanının vitrininin önünden geçerken, özenle yapılmış bir art deco film kuyruk kısmını fark ettim. Dükkan çok dar bir ara sokakta olduğu için, turist kalabalığı arasında geri çekilip sergilenen her şeyi tam olarak inceleyemedim. Vitrine daha yakından bakmak için geri döndüğümde, cam vazolar ve kadehler sergileyen bir dizi ahşap kabinin yanından geçtim ve sonunda siyah ve turkuaz renkli fil göründü. Hortumunun zarif kıvrımı, Venedik camının çoğunun üretildiği yakındaki Murano Adası'ndaki cam işçilerinin ustalığını kristal berraklığında ortaya koyuyor. Gövdesine tek tek işlenmesi ve birleştirilmesi gereken birçok çıkıntıya sahip filler, yaratılması en zor cam objelerden bazılarıdır. Yaklaşık 5 yıldır onları topluyorum. Venedik'te, geniş koleksiyonuna büyük hayranlık duyduğum Doğur Müzesi'nin eski bir müdürüyle tanıştığımda cam hayvanlara ilk kez hayran kaldım. Yıllar sonra, partnerimin yeryüzündeki en asil yaratıklardan biri olan fillerin heykellerini topladığını keşfettim, son derece zekidirler ve derin sosyal bağlar kurarlar. Partnerimin fillere olan ilgisiyle benim Venedik camına olan sevgimi birleştirerek, koleksiyonumuza çoktan başlamıştık. Dükkana girmeden önce bile fili alacağımı biliyordum. Vücut dilimden de dükkan sahibine belli olmuş olmalı, muhtemelen çok fazla para ödedim. Şimdi yüzden fazla cam film var ve sürü büyüyor. Bu özel fil, 1930 yılında Venini üreticisinin atölyelerinde çalışan Napolyon Martinuzzi tarafından yapıldı. Martinuzzi'nin sanatsal yönetimi altında Venini, yeni cam türleri ve formlarında bir yenilikçi haline geldi. Temiz ve zarif şekiller ve yoğun yeni bir renk paleti sunarak Murano cam endüstrisinin yeniden canlanmasına katkıda bulundu. Murano'nun cam endüstrisi, 1291'de Büyük konseyin Venedik'teki cam fırınlarının şehirde birçok yangına neden olması nedeniyle adaya taşınmasını emretmesiyle ivme kazandı. Mısır ve İslam cam ustalarının kullandığı aynı soda ve silika, doğu ile olan ticaret yolları üzerinden Murano'ya ithal edildi. Bu ticari bağlantılar aynı zamanda kolayca ulaşılabilir bir ihracat pazarı sağlayarak yerel cam ustalarına rakiplerine karşı bir avantaj kazandırdı. Adanın cam atölyelerinde, zanaatkarlar bugün hala adada kullanılan aynı üfleme boruları, kıvırma aletleri ve makaslarla olağanüstü güzellikte nesneler ürettiler. Bir ingüksiyo, Murano'da, en iyi cam işçiliğinin yapıldığını, yazmıştı. Diğer herhangi bir yerdekinden daha güzel, daha çeşitli renklere sahip ve daha hayranlık uyandırıcı bir beceriye sahip. Bir ingüksiyonun çağdaşı Giorcius Agricola da Muranolu zanaatkarların sanatına değer veriyordu. Yükseliş bayramı sırasında, satışa sunulan çeşitli cam eşyalara hayran kalmıştı. Kadehler, fincanlar, sürahiler, şişeler, tabaklar ve kaseler, cam levhalar, hayvanlar, ağaçlar ve gemiler, Rönesans Venediğinde cam, olağanüstü bir sanat formu haline geldi. Sıradan kumdan yapılan cam nadir değildi. Ancak güzel cam eşyalar yaratmak için gereken nadir beceri, onları birçok değerli mineral kadar değerli kılıyordu. 15. yüzyıl Venediğinden çıkan en önemli icatlardan biri, kuvars kadar renksiz ve şeffaf bir cam türü olan kristalloidi. Çoğu cama safsızlıklar hoş olmayan sarı, gri veya yeşil bir ton verirken, Venedikli cam ustaları, ezilmiş kuvars nehir çakıllarından yapılan yüksek kaliteli silika, saflaştırılmış soda ve yenilikçi fırın teknikleri kullanarak kristal berraklığında ve oldukça rağbet gören bir ürün yarattılar. Cam Savaşı Venedik'in en çok rağbet gören eşyalarından bazıları, genellikle kristal kaplama ile üretilen aynalardı. Özellikle yüzeyine ince bir yansıtıcı kaplama uygulanan cam, cilalı metal levha kullanmaktan çok daha üstün bir ayna üretim yöntemiydi. Ancak, düzensiz yüzeyler ve zayıf yansıtıcı gümüş kaplama, arzu edilenden çok şey bırakıyordu. 15. yüzyıldan bir gözlemci, insan orada kendinden çok başkasını görüyor diye belirtmişti. Cam tabanını geliştirerek ve gümüş kaplama için yeni bir malzeme kullanarak, Cam ustaları fiyatı aşırı olsa bile en ilahi güzellikte, saf ve bozulmaz aynaları üretebildiler. Mükemmel şeffaf pencereler ve cıva kaplı cam aynalar, Venedik'ten Paris ve Londra'daki zengin evlere gönderiliyordu. 17. yüzyılda, bu abartılı bir şekilde süslenmiş lüks eşyalar, aristokrasinin büyük odalarına ışık getiriyor ve sakinlerinin güzelliğini yansıtıyordu. En iyi Venedik aynaları astronomik fiyatlara satılıyordu. Gümüş çerçeveli bir eser, Rafael'in bir tablosundan neredeyse üç kat daha pahalıya satın alındı. Aynalı odalar, hem optik bir olgu hem de zenginliğin göstergesi olarak dönemin harikası haline geldi. Avusturyalı kraliçe Anne ve Ketrinde, de, Medici'de bu odalardan yaptırdılar. Eşit kalitede cam üretemeyen Fransızlar, Venedik'ten dekoratif cam eşyalar ithal etmek için büyük miktarda para harcıyordu. Ticaret dengesi sürdürülemez hale geldi ve bu nedenle 1664'te Fransız siyasetçi Jean-Baptiste Colbert, Venedik'teki Fransız büyükelçisi Pierre de Bonzi'den Venedikli cam ustalarını Paris'e çekmesini istedi. Bonzi, onların Fransa'ya gitmelerini öneren herkes denize atılma riskini göze alacaktır diye yanıtladı. Venedik Cumhuriyeti, cam endüstrisinin ekonomik önemini fark etti ve tekelini korumak için elinden gelen her şeyi yaptı, becerilerini ve ticari sırlarını sıkı bir şekilde korudu. Cam ustalarına küçük kılıç taşıma hakkı gibi büyük ayrıcalıklar verildi ve Yükseliş Bayramı alayında önemli bir yer verildi, bunların hepsi onları Venedik'te kalmaya teşvik etmek içindi. Bir cam ustasının kızıyla evlenen bir soylu bile rütbesini kaybetmek zorunda kalmazdı, bu, statü düşkünü bir şehirde güçlü bir jestti. Ancak Venedikliler, ticaretlerini korumak için yalnızca prestije güvenmediler. Murano'dan ayrılan herhangi bir cam ustası ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaktı. Cumhuriyetin gizli yürütme organı olan Onlar Konseyi, eğer herhangi bir işçi veya sanatçı yeteneklerini yabancı bir ülkeye taşırsa ve geri dönme emrine uymazsa, en yakın tüm akrabaları hapse atılacaktır şeklinde bir karar almıştı. Bu da işe yaramazsa, onu öldürmek için bir elçi gönderilecek ve ölümünden sonra ailesi serbest bırakılacaktır. Sonunda Bonzi, Venedik'i büyük bir para karşılığında terk etmeye istekli, açgözlü ve risk almaktan çekinmeyen 3 işçi buldu. Haziran 1665'te işçiler Paris'e vardılar ve atölyelerini Rüdereli'de kurdular. Kısa süre sonra, Paris yakınlarındaki Saint-Gobain'de yeni kurulan kraliyet cam ve ayna şirketinde sunulan yüksek maaşlardan etkilenen 20 Murano cam işçisi daha onları takip etti. Venedik yetkilileri, ailelerini hapse atmak ve mallarına el koymakla tehdit ederek karşılık verdiler, ancak çok fazla işçi zaten ayrıldığı için tehditleri giderek anlamsız hale geldi. Colbert, işçilerin eşlerinden bazılarının da Paris'te onlara katılmasını sağladı. Ancak Ocak 1667'de Paris'te bir Muranolu işçi ateşe yakalandı ve öldü. Üç hafta sonra, şiddetli karın ağrılarından şikayet eden başka bir işçi öldü. Söylentiye göre, Venedik yetkilileri tarafından zehirlenmişlerdi. Venedikliler komplo teorisine inandılar ve bu yüzden işçiler Murano'ya geri dönmeye başladılar. Bu durum bir süreliğine Saint-Gobain'deki ilerlemeyi durdurdu, ancak artık çok geçti. Venedik'in birçok ticari sırrı çoktan aktarılmıştı ve Fransız cam ve aynalarının üretimi hızla arttı. 1682'de 14. Louis, gelişen Fransız cam endüstrisinin üretimini kullanarak şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük aynalı kabineyi, Versailles Sarayı'ndaki aynalı salonu yaptırdı. Salonun devasa kemerlerini, her biri 18 küçük kare aynadan oluşan 17 dev ayna dolduruyordu. Mercury Gallant gazetesi, aynalar, gerçek pencerelere bakan sahte pencerelerdir ve bu salonu 1 milyon kat genişleterek neredeyse sonsuz gibi gösterirler diye yazmıştı. Aynalar daha ucuz ve daha büyük hale geldi ve 1700 yılında kraliyet şirketi, 3 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde bir cam parçası üretti. Fransa'da cam endüstrisi kısa sürede Venedik'in ile rekabet etmeye ve ardından onu geçmeye başladı, Venedik'in ticari sırları casusluk ve ihanet yoluyla komşu Avrupa ülkelerine giderek daha fazla sızıyordu. 1680 yılında Venedik Büyükelçisi şöyle yakındı, Tanrı'nın, doğanın ve sıkı çalışmanın bize özellikle bahşettiği hayranlık uyandıran bir armağanla kurulan bu birçok fabrikanın, Birkaç yurttaşımızın cezasız kalan kinciliğiyle nasıl bu kadar taşındığını ve ayakta tutulduğunu görünce gözlerim yaşarıyor. 17. yüzyılın sonunda, Venedik cam endüstrisi çöküşün eşiğindeydi. Muran cam atölyeleri, Avrupa'nın başka yerlerinde yaratılan kurşun kristal cam gibi teknolojik ve stilistik yeniliklere ayak uyduramadı. Onlar konseyi, cam üreticilerinin mülkiyet haklarını korumak ve cam ürünlerinin fiyatını korumak için kısıtlayıcı düzenlemeler getirerek durumu daha da kötüleştirdi. Bunu yaparak Venedik'e yeni fikirlerin akışını engellediler ve yeniliği boğdular. Büyük Britanya'da, ünlü Parisli cam ustası George Bontemp, Birmingham'daki Chance Kardeşler Cam Fabrikası'nın Fransız işçileri ve onların bilgi birikimini edinmesine yardımcı oldu. Daha sonra Fransız devriminden kaçtıktan sonra, levha cam üretimindeki eşsiz uzmanlığını da beraberinde götürerek, orada çalışmak üzere oraya taşındı. Ancak uzmanların ve fikirlerin akınına rağmen, İngiliz endüstrisinin büyümesinin önünde bir engel kaldı. 1746'dan beri cam ağır vergilendiriliyordu ve sadece zenginler satın alabiliyordu. Özellikle hükümet pencereleri ve yapıldıkları camı da vergilendirdiği için, az sayıda ev sahibi pencere için para ayırabiliyordu. Bu vergi, gün ışığında soygundu. Lancet dergisi bunu, ışığa uygulanan absürt bir vergi, ve, hükümetin ulusa uygulayabileceği en acımasız vergilerden biri, olarak tanımladı çünkü çok fazla sağlık sorununa neden oluyordu. 1845'te vergi kaldırıldı ve cam endüstrisi hızla büyümeye başladı. Charles Dickens, levha cam üretimi, sınırsız ve engelsiz ticaretin avantajlarına dair bin bir örneğe bir yenisini daha ekliyor diye yazdı. Ucuz camın aniden bollaşmasıyla birlikte, mimarlar daha önce görülmemiş bir ölçekte camla deneyler yapmaya başladılar. Kristal Saray, Londra'daki HYDE Park'ta bulunan Kristal Saray'ın cam çatısının altında 30 bin heyecanlı seyirci toplanmıştı. The Times gazetesi şöyle yazmıştı, çevrelerinde, aralarında ve başlarının üzerinde doğada veya sanatta faydalı veya güzel olan her şey sergileniyordu. Üstlerinde, en soylu katedrallerimizin tonozlarından bile çok daha yüksek ve geniş, parıldayan bir kemer yükseliyordu. Kalabalık, Kraliçe Victoria'nın 1851 tüm milletlerin sanayi eserleri büyük sergisini açmak için gelişini bekliyordu. Kraliçe Park'ın kapılarından at arabasıyla geçerken, sarayın yükselen cam ve demir yapısı önünde belirdi ve Serpenşine'deki bir fırkateyn selam atışı yaptı. Neyse ki, topların patlamasının, sarayın cam çatısını titreteceği ve binlerce kadının kıyma haline geleceği, korkuları haklı çıkmadı. Devasa cam yapının içinde, dünyanın dört bir yanından en başarılı ve muhteşem icatlar ve el sanatları sergileniyordu. Doğudan egzotik ipekler, mücevherler ve baharatlar, batının en yeni bilimsel aletleriyle yan yana duruyordu. Alfred Krupp'un yeni dökme demir silahları, Daggeroep ve Fox Talbot'un kalotaypının yanında yer alıyordu. Henry Bessemer henüz demir ve çelik üretimini geliştirmeye odaklanmamıştı, ancak camın taşlanması ve parlatılmasına yardımcı olacak yeni bir vakum masası ve şeker kamışından meyve suyu çıkarılmasını iyileştirmeye yönelik çeşitli icatlar sergiledi. 100.000 bin sergilenen eser vardı. Ve sarayın merkezinde, 8 metre yüksekliğinde muhteşem bir İngiliz kristal cam çeşme bulunuyordu. Ziyaretçiler, o dönemde bir işçinin tam günlük ücreti olan bir şilin ödediler. Birçok insan bunun karşılığını fazlasıyla aldığını düşünmüş olmalı, çünkü Büyük Britanya nüfusunun dörtte birinden fazlası ziyaret etti. Seyahat hala bir lükstü ve fotoğrafçılık henüz emekleme aşamasındaydı, ancak herkes dünyanın harikalarını kendi kapısının önünde bizzat deneyimleyebiliyordu. Büyük sergi sadece bir eğlence parkı değildi. Şeffaf kristal sarayın dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin rekabet eden ürünleri için dev bir vitrin görevi gördüğü, sanayi devriminin icatları için bir ticaret fuarı ve pazarlama mekanıydı. Kraliçe Victoria'nın eşi Prens Albert, devlet memuru Henry Cole tarafından sergiyi düzenlemeye ve hamisi olmaya ikna edilmişti. Cole, Paris'teki 1849 İkinci Cumhuriyet sergisinin büyük büyü ve ihtişamından çok etkilenmişti. Jole, Büyük Britanya'nın daha iyisini yapması gerektiğine, sadece ulusal değil, uluslararası bir sergi düzenlemesi gerektiğine karar verdi. Prens Albert'e, bu tür bir gösterinin Britanya'nın önde gelen sanayileşmiş ülke konumunu teyit edeceğine ve küresel önemini sürdüreceğine dair güvence verdi. Mimar ve mühendis Joseph Paxton tarafından tasarlanan saray, bir sergi için ideal bir mekandı. Güneş her açıdan içeri giriyor. Her sergiyi doğal ışıkta sergiliyordu. O zamanlar cam, birçok kişi tarafından bir yapı malzemesi olarak görülmüyordu ve Paxton, mimari kullanımında deneyimli çok az mühendisten biriydi. Daha önce Derbyshire'daki Chatsworth House'da Devonshire dükü için 70 metre uzunluğunda dünyanın en büyük serasını inşa etmişti. Bu, 3300 demir kolon ve 300.000 cam panelle inşa edilen 600 metre uzunluğunda ve 150 metre genişliğindeki saray için yaptığı tasarımla karşılaştırıldığında mütevazı kalıyordu. Chance Brothers, daha önce Chatsworth'taki sera içinde çalışmış oldukları için cam tedarik sözleşmesini kazandı. Bontemp ve diğerleri aracılığıyla Avrupa'dan yeni uygulamalar getirdikleri için özel bir övgü aldılar ve, Büyük maliyet ve riskle gösterdikleri cömertlik, zeka ve girişimcilik ruhu, nedeniyle takdir edildiler. Cam gerçekten küresel bir endüstri haline gelmişti. Kristal Saray, Londra'yı %100 cam bilincine sahip bir şehir haline getirdi. Dünya birdenbire camın sadece güzellik objeleri için değil, aynı zamanda kullanışlı bir yapı malzemesi olarak da öneminin farkına vardı. Ancak kristal saraydaki her bir cam levha hala tek tek elle ve insan nefesiyle üflenerek yapılıyordu. Pencereler için düz cam yapmak için önce küreler veya silindirler üfleniyor, kesiliyor ve sonra düzleştiriliyordu. Bu pahalı bir işlemdi ve genellikle pencerelerde kusurlara yol açıyordu. Daha büyük cam levhalar, erimiş camın demir bir yüzeye dökülmesiyle üretiliyordu, ancak camın yerleştirileceği mükemmel pürüzsüz bir yatak olmadan yüzey pürüzlü oluyordu. Levhanın taşlanması ve parlatılması maliyetli bir işlemdi ve camın yaklaşık yarısı kaybediliyordu. Camın mimari malzeme olarak yaygın kullanımı, olağanüstü bir yeniliğe kadar beklemek zorunda kaldı. 1952'de Alastair Pilkington, float cam işlemini icat etti. Float cam, bir demir çubuğun erimiş cam havuzuna daldırılıp sürekli bir tabaka oluşturacak şekilde çekilmesiyle üretilir. Bu tabaka, camın düzgün bir şekilde sertleşmesi ve daha fazla işleme gerek duymaması için pürüzsüz erimiş kalay banyosunun üzerinden geçirilir. Pilkington'un işlemi, geleneksel işlemlerin maliyetinin çok daha düşük bir kısmıyla mükemmel derecede şeffaf cam üretti. Kısa süre sonra cam cepheler yeni şehir binaları için norm haline geldi. Londra'da yakın zamanda inşa edilen cam cepheli bir gökdelen 310 metre yüksekliğe kadar yükseliyor ve uygun bir şekilde tıpkı bir cam parçası gibi görünüyor. Cam günümüzde bol miktarda kullanılıyor ve hem hayranlık uyandıran güzellikte hem de günlük hayatta kullanışlı nesneler yaratıyor. Aynalar ve cam pencereler artık sadece zenginlerin ayrıcalığı değil. Etrafımızdaki dünya şeffaf ve yansıtıcı yüzeylerle kaplanmış durumda. Parıldayan yüzeyler. Hiroshi Sugimoto'nun Müzik Dersi adlı fotoğrafında, iki Balmumu figürü bir Virginal'in yanında durmaktadır. Enstrümanı çalan kadın figürünün üzerinde, abanoz çerçeveli bir ayna, stüdyonun kareli mermer zeminine karşı yüzünü yansıtmaktadır. Aynı yansımada, kamera tripodunun üç siyah ayağı da görülebilir. Fotoğraf, Joan Vermeer'in Ayna adlı tablosunun yaklaşık bir sahnelemesidir. O tabloda, çok daha zor seçilse de, sanatçının şövalesinin bir ayağı ve bir çapraz çubuğu aynada yansımıştır. Hem Sugimoto hem de Vermeer, ayna kullanarak sanatçıyı, bilinçli bir şekilde kendisini konularının yanına yerleştirerek, sanatçının varlığını bize hissettirirler. Aynalar, sahneye alternatif bir bakış açısı sunarak görüş alanımızı genişletir ve gerçeklik düzeyini artırır. Görüntü, sağlam camın arkasından geliyormuş gibi bile görünebilir. Lewis Carroll'un Aynanın Ardından adlı eserinde Alice, aynada gördüğü görüntünün başka bir dünya olduğunu hayal ederek eğlenir. Aynanın içinden geçerken her şeyi geride bırakır ve hayal dünyasına girer. Yansıma Üzerine adlı kitabın yazarı Jonathan Miller şöyle açıklıyor: Parlayan, ışıldayan, pırıldayan, parıltı veren veya şimşek çakan şeylerin doğrudan duyusal cazibesinin yanı sıra yansımalar da tıpkı gölgeler gibi paradoksal bir şekilde gerçek varoluşları göründükleri yerden başka bir yerde olan durumları temsil ederek bize hitap eder. En eski aynalar hayret ve iç gözlem nesneleriydi. Batılı düşünürlerden ilki olan Platon, aynalar hakkında şöyle demişti, bir ayna alıp her yöne çevirebilirsiniz, neredeyse hiçbir şeyden güneşi ve gökyüzündeki yıldızları, kendinizi ve çeşitli hayvanları, mobilyaları ve bitkileri ve az önce bahsettiğiniz tüm nesneleri elde edersiniz. Evet, tüm bu görünen nesneler, hiçbir gerçeklik payı olmadan, Platon, ayna görüntüsünün aldatıcı ve çarpıtılmış olduğuna inanıyordu. Narkisos, su aynasının yanılsamasını gerçeklikle karıştırdı ve kendi yansımasına hayran kaldı. Suyun diğer tarafında gördüğüne inandığı güzel varlığa bakmayı bırakamayan Narkissos öldü. Öte yandan Sokrates, bir gencin aynada kendine bakması durumunda kendini daha iyi anlayacağını öne sürmüştü. Günümüzde aynalardaki görüntüler, en özgüvenli insanlara bile bir iyilik hissi veriyor. Aynanın önünden yansımasına bakmadan geçebilen çok az insan var. Yansımalarımız olmadan hayatın nasıl olacağını merak ediyorum. Ancak cam ve aynalar, kendimizi toplum içinde nasıl algıladığımızı değiştirmekten çok daha fazlasını yaptı. Aynı zamanda evren içindeki kendimize bakış açımızı da dönüştürdüler. Eğer onlar da bizim gördüklerimizi görselerdi. 1609 yazında, o sırada Venedik'te yaşayan Galileo Galilei, Uzaktaki şeyleri yakındaki gibi görmeyi sağlayan bir cihaz hakkında haberler duydu. Cihazın, her iki ucuna kavisli bir cam parçası yerleştirilmiş bir tüpten yapıldığı söylendi. Galileo ilgisini çekti, ancak temkinliydi, kavisli camın bozulmaya neden olduğu biliniyordu ve iki cam parçasını bir araya getirmenin daha fazla bozulmaya yol açacağı varsayılıyordu. Usta bir zanaatkar olan Galileo, bir gözlükçüden cam mercekler satın aldı ve kendi teleskobunu yapmaya başladı. Yaz sonuna kadar, 8 kat büyütme yapabilen bir teleskop yapmıştı. Bunu Venedikli yasa koyuculara herkesin sonsuz şaşkınlığına gösterdi. Galileo, teleskobuyla insan gözüyle daha önce hiç görülmemiş nesneleri gözlemledi. Yüzlerce yeni yıldızı haritalandırdı ve hatta, şaşırtıcı bir şekilde, ay üzerindeki dağları ve Jüpiter'in etrafındaki uyguları gördü. O zamanlar, dünyanın evrenin merkezinde yer aldığına yaygın olarak inanılıyordu. Küresel gezegenler ve yıldızlar, bu merkezin etrafında kristal küreler içinde dönüyordu. Galileo'nun gözlemlediği gece gökyüzünün düzensiz özellikleri, bu göksel kürelerin mükemmel doğası hakkındaki uzun süredir devam eden inançlarla çelişiyordu. Teleskopla yapılan gezegen yörüngelerinin daha doğru ölçümleri de dünyanın kalbine bir hançer sapladı, artık evrenin merkezi değildi. Galileo'nun gözlemleri, 1543'te Nikolaus Copernicus tarafından iletilen ve Güneş'in merkezde yer aldığı tartışmalı yeni evren modeli için kanıt sağladı. Bu model, yalnızca yaygın dini doktrinle çelişmekle kalmadı, aynı zamanda sağduyuya da bir hakaretti. Dünya, yerdeki insanlar tarafından hissedilmeden uzayda nasıl hareket edebilirdi, ancak Galileo'nun yeni aletinin sağladığı kanıtlar geçerliliğini korudu. Antik çağlardan beri ilk kez, gece gökyüzünün alanı genişliyordu. Silikon tabanlı teleskopların sağladığı bilgilerle birlikte, batı düşüncesi, Aristoteles zamanından beri çok az değişmiş olan evren görüşünden kopmaya başladı. Galileo, önceki astronomlar hakkında şöyle yazmıştı. Eğer bizim gördüklerimizi görselerdi, bizim gibi yargılarlardı. Silikon, gözün doğal sınırlarının ötesinde gökyüzünü açtı. Ne kadar uzağı görebiliyorsak, o kadar uzağı görmek istiyorduk. Galileo'nun icadı, giderek daha güçlü teleskoplar inşa etme çabasını başlattı. 17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, zengin astronomlar, Çalışması için direk ve makara sistemine ihtiyaç duyan 50 metreye kadar uzunlukta teleskoplar inşa ediyorlardı. Teleskopların daha uzun olması, merceğin eğriliğinden kaynaklanan görüntü bulanıklığını aşmanın bir yoluydu. Bu, kırıcı teleskoplarda, farklı ışık renkleri mercekten geçerken farklı miktarlarda bükülerek net olmayan bir görüntü oluşturuyordu. Isaac Newton, mercek yerine aynalar kullanan bir, yansıtıcı teleskop, icat ederek bu sorunu aştı. Aynalar, gelen ışığın her bir parçasını renginden bağımsız olarak aynı şekilde yansıtarak net bir görüntü oluşturuyordu. Newton için teleskobu, beyaz ışığın bir renk spektrumundan oluştuğunun bir başka kanıtıydı. Çok büyük aynalar kullanıldığında bile elde edilen görüntü net kalıyordu. Ve ayna ne kadar büyük olursa, teleskop o kadar uzağı görebiliyordu. 18. yüzyıl astronomu William Herschel bu prensibi uç noktalara taşıdı. Yansıtıcı teleskopların gücünü artırmak ve evreni Güneş sisteminin çok ötesine kadar görmek için diğer astronomlardan daha fazla çaba sarf etti. Kraliyet Cemiyeti Başkanı Sir Joseph Banks'e yazdığı mektupta, ''Hedeflenen büyük amaç, uzaya uzanma gücü, dediğim şeyi artırmaktır.'' diye yazmıştı. Herschel, giderek daha büyük aynaları taşlayıp parlatarak, sonunda yıldız şeklindeki ışık noktalarını dağınık nesnelere ayırmayı başardı. Bu, bulut suların, bazılarının daha sonra samanyoluna benzer galaksiler olduğu gösterildi. Yansıtıcı teleskoplar o zamandan beri boyut olarak büyüdü, 1917'de Mount Wilson'daki Hooker Teleskobunun 2,5 metrelik çevre aynasından, 1948'de Palomar Dağı'ndaki 5 metrelik hale teleskobuna kadar. Bugün, 10 metreden fazla ayna çapına sahip teleskoplar, Kanarya Adaları ve Hawaii Adaları'ndaki dağların yükseklerinde yer alarak, çevremizdeki gece gökyüzünü eşi benzeri görülmemiş bir doğrulukla kaydediyor. Fotonlar yalnızca kaynaklandıkları yıldızlar hakkında bilgi taşımakla kalmaz, aynı zamanda enerji de taşırlar. Teleskobun icadından çok önce, kendi yıldızımız Güneş'ten yayılan ışık enerjisini yakalamak ve yoğunlaştırmak için aynalar kullanılıyordu. Güneş Enerjisi 17. yüzyılın ortalarında, Cizvit Bilgin peder atağını Sius Kircher, Güneş ışığını 30 metre uzaktaki bir hedefe yönlendirmek için 5 ayna yerleştirdi. Oluşan ısı o kadar yoğundu ki, asistanı hedefin yanında rahatça duramıyordu. Kircher, bin tane ayna bu şekilde kullanılsaydı ne korkunç olaylar meydana gelirdi acaba? diye düşündü. Kircher muhtemelen Arşimet'in yanan aynaları efsanesine aşinaydı. M.Ö. 3. yüzyılın başlarında, General Marselus'un Roma gemileri Sirakusa doğru ilerlerken, Arşimet askerlerine yansıtıcı kalkanlarını armadaya doğru kaldırmalarını ve eğmelerini emretti. Sonuç çarpıcıydı, ısı yoğunlaşması o kadar yoğundu ki gemiler alev aldı. Yanan aynalar, Arşimed'in Siracus'u Romalılara karşı savunmak için kullandığı hayal gücü dolu icatların büyük bir cephaneliğinden biriydi. Geometri bilgisiyle Arşimed, ışık ışınlarını nasıl odaklayacağını ve düşman gemileri karaya yeterince yaklaşmadan önce onları yok etmek için mermileri nasıl hedefleyeceğini hesaplayabiliyordu. Vanoxio biringuxio. 16. yüzyılda yazdığı Pirotekniği adlı kitabında, yaklaşık 70 santimetre çapında bir ayna yapmış olan bir arkadaşıyla yaptığı bir konuşmayı anlatır. Bir gün, Almanya'nın Uym şehrinde bir ordu geçit törenini izlerken, adam aynasını kullanarak güneş ışığını bir askerin omuz zırhına yönlendirmiş ve o kadar çok ısı üretmişti ki, asker için neredeyse dayanılmaz hale gelmişti. Öyle ki altındaki ceketi tutuşturup yakmış, etini pişirerek ona büyük bir acı vermişti. 16. yüzyılda Leonardo da Vinci, güneş ışınları için bazı yeni ve barışçıl uygulamalar tasarladı. Her zaman olduğu gibi iddialı olan Leonardo, güneş ışığını merkezi bir direğe odaklayarak suyu ısıtmak veya metalleri eritmek için 6 kilometre genişliğinde iç bükey bir ayna inşa etmeyi planladı. Birçok icadı gibi, bu devasa cihaz da çizim defterinin ötesine geçemedi. Büyük Britanya'daki sanayi devrimine kadar cam ve ayna yapılar daha büyük, ancak Leonardo ölçeğinde olmasa da mümkün değildi. Henry Bessemer, yaşamının son yıllarında metalleri eritmek için bir güneş fırını inşa etti. 10 metre yüksekliğindeki bir kulenin içinde, bir reflektör güneş ışığını çatıda bulunan 4 metre karelik iç bir aynaya yönlendiriyordu. Bu, ışığı kulenin altındaki bir mercekten geçirerek bir potaya odaklıyordu. Bu fırında bakırı eritmeyi ve çinkoyu buharlaştırmayı başardı, ancak çok verimli değildi ve inşası çok pahalıya mal oldu. Birkaç yıl sonra, Bessemer bile cesareti kırıldı ve güneş fırınını terk etti. Atlantik okyanusunun öte yakasında, Philadelphia'da Amerikalı bir mucit olan Frank Schumann, dikkatini güneş enerjisini yoğunlaştırma problemine yöneltti. 20. yüzyılın başlarında, camın ısı tutma özelliklerini kullanarak, güneş enerjili sıcak kutu adını verdiği bir cihazda suyun sıcaklığını, yerde kar varken bile kaynama noktasının hemen altına kadar yükseltti. Bunun tüm kuru tropikal ülkelerde tam bir başarı olacağından eminim, diye yazdı. Burada güneşli herhangi bir günde başarılı olurdu, ama havanın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Hava koşullarının daha güvenilir olduğu Mısır'da, onun güneş enerjili sıcak kutuları, sulama için su pompalamak üzere kullanılan buhar motorlarına güç sağladı. Bir diğer mucit Aubrey en ise, Kaliforniya ve Arizona gibi yoğun güneşli eyaletlerde güneş radyasyonunu toplamak için, bazıları 65 metrekareden fazla alana sahip bir dizi dev koni reflektör inşa etti. En iz, Amerikan İç savaşı sırasında monitor zırhlısını inşa eden İsveçli Amerikalı mühendis John Erickson'un icat ettiği parabolik oluklu reflektörlerden de ilham aldı, Erickson hayatının son 20 yılını güneş enerjisi makineleri geliştirmeye adamıştı. Hem Bessemer hem de Ericsson, demir üretiminde ve kullanımında öncüydüler ve demir cevherini eritmek ve buhar motorlarını çalıştırmak için kullandıkları kömür kaynaklarının tükeneceğinden endişe duyuyorlardı, bu yüzden alternatif enerji kaynakları aradılar. Enas'ın planı, geleneksel kömür kaynaklarından uzakta, çölde yaşayanlar için ucuz bir enerji kaynağı sağlamaktı. Her iki mucit de sistemlerinin ölçeğini artırarak daha ucuz güneş enerjisi üretmeyi ummuştu, ancak bu yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri, ölçekte bile geleneksel kaynaklardan üretilen elektrikle rekabet edebilecek elektrik sağlayamadı. Ve bu durum bugün de geçerliliğini koruyor. İspanya'nın de Andalusya'ya yakınlarındaki kurak ovalarda, her biri 120 metrekare alana sahip 2500'den fazla ayna, güneş ışığını merkezlerine yerleştirilmiş bir kuleye yönlendiriyor. Kulede, erimiş tuz yaklaşık 600 santigrat dereceye kadar ısıtılıyor. Erimiş tuz, ihtiyaç duyulana kadar tamplarda depolanabiliyor ve ihtiyaç duyulduğunda buhar türbinlerini çalıştırmak ve elektrik üretmek için kullanılabiliyor. Ancak çok büyük sübvansiyonlar olmadan, bu modern tesis bile rekabetçi değil. Güneş enerjisi, 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonrasına kadar unutulmuştu, o zamanlar New York'taki Bell Laboratuvarlarındaki bilim insanları silikonun bazı sıra dışı elektriksel özelliklerini araştırmaya başladılar. Gerald Pearson, Darrell Chapin ve Calvin Fuller'ın araştırmaları, 1954'te ilk silikon fotovoltaik hücrenin yaratılmasına yol açtı. Fotovoltaikler Bell Laboratories'ten Daryl Chepin, geleneksel kuru pillerin hızla bozulduğu tropikal iklimlerde telefon sistemlerine güç sağlayacak yeni bir taşınabilir güç kaynağı geliştirmekle görevlendirilmişti. Rüzgar makinelerini, buhar motorlarını ve güneş enerjisini olası seçenekler olarak araştırmaya başladı. Chappin, güneş enerjisini aynalar ve ısı kutuları kullanarak yakalamaya çalışmak yerine, Fotovoltaik etki olarak bilinen güneş enerjisinden yararlanmanın başka bir yolunu araştırmaya karar verdi. Radyasyon alanındaki çalışmalarıyla tanınan Henry Becquerel'in babası Alexander Edmund Becquerel, 1839'da fotovoltaik etkiyi keşfetti. Becquerel, iletken bir sıvının içine iki pirinç levha yerleştirdi ve üzerlerine ışık tuttu. Işığın çözeltide elektrik akımı oluşturduğunu fark etti. Eğer bu akım kullanılabilirse, güneşin enerjisi kontrol altına alınabilirdi. Yüzyıldan fazla bir süre sonra bile, bilim insanları fotovoltaik hücreler kullanarak gelen güneş ışığının yalnızca %2'sinden birini kullanmayı başarmışlardı. Bu, çepinin ihtiyaçları için yeterli güç sağlamıyordu ve bu nedenle alternatifler aramaya başladı. Chapin'in çalışmaları, Bell Labs'de çalışan ve silikon yarı iletkenlerin sıra dışı elektriksel özellikleriyle deneyler yapan diğer iki bilim insanı Gerald Pearson ve Kelvin Fuller'a ulaştı. Geliştirdikleri malzemelerin fotovoltaik hücre oluşturmak için kullanılabileceğini düşündüler. Şaşırtıcı bir şekilde, fikirleri sadece işe yaramakla kalmadı, aynı zamanda mevcut olan her şeyden 5 kat daha iyi bir fotovoltaik hücrede üretti. Nisan 1954'te, Bell güneş pilinin icadını duyurdular ve gazetecilere bunun bir radyo vericisini çalıştırmak için nasıl kullanılacağını gösterdiler. Kısa sürede, Bell'in tropikal bölgelerdeki gelişmekte olan pazarlarına enerji sağlama konusunda değerini kanıtlamaya başladı. Ancak güneş pilleri, ilk büyük çıkışını 1958'de Amerikan Vanguard Uzay Programı'nda kullanıldığında yaptı. Aracın kimyasal pilleri hızla tükenirken, güneş ünitesi fırlatmadan yıllar sonra bile çalışmaya devam etti. Uydularda, güneş pilleri ilk büyük pazarını bulmuştu. Günümüzde bile, güneş pilleri, elektrik hatları kurma ve yakıt taşıma gibi maliyetli altyapıdan kaçınarak, uzak bölgeler için enerji üretmenin en uygun maliyetli yoludur. Çok yönlülükleri, uzak ve enerji fakiri bölgelere tek ünite olarak kurulmalarına olanak tanır. 2001 yılında, o zamanlar dünyanın beşinci büyük örneği olan BP'nin kırsal kesimdeki güneş enerjisiyle elektriklendirme projesini görmek için Endonezya'yı ziyaret ettim. Köy topluluklarındaki yaklaşık 40 bin eve elektrik sağlamak için küçük ölçekli silikon güneş pili dizileri kullanılıyordu. Elektrikli su pompaları ekinleri sulamak için kullanılabiliyor ve evlere, okullara ve sağlık merkezlerine elektrikli aydınlatma getiriliyordu. Güneş pilleri dolaylı olarak eğitim ve öğrenmeyi de iyileştirdi. Gördüğüm kadarıyla, çocuklar sadece gündüz değil, gecede ders çalışabiliyorlardı. Dünya üzerinde dağınık halde bulunan fosil yakıtların aksine, güneş her yere ışık saçıyor. Bir yılda, güneşten dünya yüzeyine ulaşan enerji miktarı, kömür, petrol, doğal gaz ve uranyumun tüm kaynaklarından elde edilebilecek toplam enerjiden daha fazladır. Bir günde, dünya yüzeyi, toplam dünya elektrik talebinin 130.000 katını alıyor. Buna rağmen, güneş enerjisi hala toplam küresel elektrik üretiminin yalnızca binde birini oluşturuyor. Bunun nedenlerinden biri, güneş enerjisinden yararlanmanın son derece verimsiz olmasıdır. Bir silikon güneş hücresi tarafından bir ışık fotonu emildiğinde küçük bir elektrik akımı üretilir. Bunun nedeni, fotonun enerjisinin hücredeki bir elektrona ve onun pozitif karşılığı olan, boşluğa, aktarılmasıdır. Bununla birlikte, bir fotonun tüm enerjisi emildiğinde aktarılırken, ilk etapta çok az foton emilir. Bunun gerçekleşmesi için fotonun tam doğru miktarda enerjiye sahip olması gerekir ve fotonların yalnızca küçük bir kısmı bu enerjiye sahiptir. Sonuç olarak, en iyi laboratuvar ortamında üretilen güneş pilleri bile üzerlerine düşen ışığın yalnızca %40'ını yakalayıp elektriğe dönüştürüyor. Normal ticari uygulamalarda kullanılan piller ise %10 ila %20 arasında dönüşüm sağlıyor. Bu bile onları, 1954'te Bell Labs'te üretilen ilk güneş pillerinden birkaç kat daha verimli kılıyor. Sadece 60 yıl içinde gerçekleşen bu gelişme dikkat çekici, Milyarlarca yıllık evrimden sonra, fotosentez yoluyla ışığı depolanmış enerjiye dönüştüren bitkiler, yalnızca %3'lük bir verimlilik geliştirmiştir. Güneş pillerinin başarısının önündeki en büyük engel teknik değil, ekonomik olmuştur. Güneş pilleri, üretim maliyetleri yüksek olduğu için pahalı elektrik üretmiştir. Çip üretiminde kullanılan silikonun daha ucuz artıklarının kullanılması gibi yeni teknolojiler olgunlaşmaya başladıkça bu durum değişmeye başlıyor. Üretim maliyetleri de büyük ölçüde Çin'in büyüyen pazarında Çinli üreticilerin elde ettiği ölçek ekonomileri sayesinde hızla düştü. Bununla birlikte, güneş pillerinden üretilen elektrik henüz şebeke eşitliğine, yani pillerin geleneksel yenilenebilir olmayan yakıt kaynaklarıyla ekonomik olarak rekabet edebileceği noktaya ulaşmadı. Ancak bu noktaya yaklaşılıyor. Daha fazla güneş pili üretildikçe genellikle daha ucuz hale geliyorlar. 2011 yılında üretim kapasitesi, son 10 yıldaki ortalama yıllık %45'lik büyüme oranının üzerine neredeyse %75 arttı. Bu sürekli büyüme, düşük karbonlu bir enerji ekonomisine geçişte hayati önem taşıyacaktır. 1954'te Bell Labs tarafından silikon güneş pilinin icadı duyurulduğunda, New York Times bunun, insanlığın en çok değer verdiği hayallerden birinin, güneşin neredeyse sınırsız enerjisinin medeniyetin kullanımına sunulmasının gerçekleşmesine yol açacak yeni bir çağın başlangıcı, olduğunu yazmıştı. Bu hayal gerçeğe dönüşebilir ve sera gazı emisyonlarından arınmış bir gerçeklik olacaktır. Güneş enerjisinin ölçeğinin fosil yakıtlar veya nükleer enerjiye yaklaşması için daha uzun bir yol var, ancak tüm yenilenebilir enerji kaynakları arasında Güneş enerjisi şimdiye kadar en umut verici olanı olduğunu kanıtladı. Bilgisayarlar Ançoriç, Alaska, 1970 kontrol panelinde kırmızı ışıklar çılgınca yanıp sönüyordu. Bilgisayarın ana belleği çökmüştü, o zamanlar bir bilgisayar çökmesi kelimenin tam anlamıyla bir çökmeydi, dönen mekanik diskler birbirine sürtünerek duruyordu. Sürekli yeniden başlatmalar, en basit programı bile çalıştırmayı son derece zorlaştırıyordu. Uzun bir gece olacak, İlk gerçek işimde petrol mühendisi olarak çalışıyordum. Cambridge Üniversitesi'ndeki deneyimlerim sayesinde, o günlerde mühendislik problemlerinin çözümünü bilgisayar kullanarak kolaylaştırmayı bilen birkaç kişiden biriydim. Çok sıkı bir zaman baskısı altında çalışıyordum. Patronum, ABD'nin daha da güçlü petrol şirketlerinden bazı çok güçlü adamlarla bir toplantıya gitmek üzereydi. Katılımcı şirketlerin her birinin devasa Prudhoe Bay sahasının ne kadarını elinde bulundurduğunu tartışacaklardı. Benden bir cevap bulmamı ve o zamanlar küçük bir şirket olan kendisinin, teknik becerisiyle diğer büyük şirketleri etkilemesini sağlamamı istiyordu. Bu, hiç de basit bir sorun değildi. Şirketler, sahanın üzerindeki farklı arazi parçalarının kiralama haklarına sahipti ve bu nedenle her birinin sahip olduğu alan, petrolün alansal dağılımına kritik derecede bağlıydı ve bu dağılımın çok dengesiz olduğu ortaya çıktı. Uzun bir gece, birçok duraklama ve yeniden başlama sonrasında bir çözümün ortaya çıkmasıyla erken bir kahvaltıya dönüştü ve ben ofise gittim. Gece boyunca çalışmanın yeni bir olgu olmadığı ortaya çıktı. Bunu, Stanford Üniversitesi mezunu milletkeller tarafından işletilen Anchor için tek bilgisayar bürosunda yapıyordum. Büroda o zamanın en gelişmiş teknolojisi olan tek bir bilgisayar, bir IBM 1130 bulunuyordu. Millet, gündüzleri COBOL bilgisayar dilinde ticari programlar çalıştırarak yerel bankalar için finansal hesaplar oluşturuyordu. Geceleri ise popüler bir bilimsel ve mühendislik bilgisayar dili olan FORTRAN'da yazdığım kendi programlarımı çalıştırabiliyordum. Saniyede 120 bine kadar toplama işlemi yapabilen gelişmiş IBM teknolojisini kullanarak. BP'nin Alaska petrol sahalarının geliştirilmesine yardımcı olmak için modellemeler yapabiliyordum. BP, en başından beri bilgisayar teknolojisinde bir yenilikçi olmuştur. 20. yüzyılın başlarında, petrol tankerlerinin seyahat etmesi için en verimli rotaları hesaplamak üzere programlar geliştirmişti. Ancak IBM 1130'un icadı, endüstriye sunulan işlem gücünde büyük bir sıçrama sağladı. Jeofizikçi olan millet, yaptığım çalışmalarla ilgileniyordu ve sık sık benimle birlikte çalışmak için gece geç saatlere kadar kalır, huysuz makineyi gözetler veya bir sonraki delikli kartı takardı. IBM 1130, Cambridge Üniversitesi dışında karşılaştığım ilk bilgisayardı. Üniversitenin devasa ana bilgisayarı Titan'dan daha az güçlüydü ve çok daha küçük, ucuz ve erişilebilirdi. Titan, koca bir odayı kaplıyordu ve çalıştırılması için tam bir laboratuvar ekibine ihtiyaç duyuluyordu. IBM, bilgi işlem teknolojisini bu tür ortamlardan çıkarıp, bilgi işlem ihtiyacının giderek arttığı çok çeşitli sektörlere taşımayı hedefliyordu. Günümüzde, bilgisayarlar olmadan petrol arama ve sondajı hayal bile edilemez. BP, 2005 yılında deniz kasırgasının yakınından geçmesiyle neredeyse batma tehlikesi geçiren Thunder Horse sahasından petrol üretmeye başladığında, yüzeyin birkaç kilometre altında bulunan rezervuarın üç boyutlu bir görselleştirmesini oluşturmak için sismik ve diğer verileri kullanabilmişti. Bu, bilim insanı ve mühendis ekiplerinin birlikte çalışmasına ve bir kararın, örneğin bir kuyunun nereye yerleştirileceği gibi, Rezervuarın uzun vadeli sağlığı üzerindeki etkilerini görmesine olanak sağladı. Bunu yapmak için gereken devasa veri miktarlarının işlenmesi, son 60 yılda bilgisayarların olağanüstü gelişimi sayesinde mümkün oldu. Ve tüm bu teknolojinin özünde, 1971'de Anchorage'da olduğu gibi bugünün yüksek performanslı bilgisayar çağında da, silikondan yapılmış basit, küçük bir cihaz yer alıyor, transistör. Silikon transistör, 1940'ların sonlarında, Bell Labs'taki katı hal fiziği grubunda çalışan William Shockley ve ekibi, yarı iletkenler adı verilen bir grup elementin sıra dışı elektriksel özelliklerini araştırıyordu. Bell'in telefon şebekeleri hala mekanik anahtarlar kullanılarak çalıştırılıyor ve sinyaller vakum tüpleri kullanılarak yükseltiliyordu. Bunlar yavaş ve güvenilmezdi, bu nedenle araştırma direktörüne elektronik bir alternatif bulma görevi verildi. Şakli, cevabın yarı iletkenlerde bulunabileceğini düşünüyordu ve bunlardan bir yükseltme ve anahtarlama cihazı yaratmayı umuyordu. Teorik temeli kusursuz görünse de, çalışmadı. Bunun üzerine parlak bir teorik fizikçi olan meslektaşı John Bardeen, soruna odaklandı. Elektronların yarı iletkenin yüzeyinde hapsolduğunu ve cihazdan akım geçmesini engellediğini fark etti. Yetenekli elleri Bardi'nin zekasını tamamlayan Walter Bratton ile birlikte çalışan Bardi'nin, yüzey hapsolmasını aşmayı başardı ve böylece Şakli'nin fikrini pratik bir gerçekliğe, dünyanın ilk transistörüne dönüştürdü. 1948 yılının Haziran ayının sonunda, Bell Labs, Şakli, Bardeen ve Bretton tarafından transistörün icadını duyurdu, bu buluş daha sonra fizik Nobel ödülünü kazanacaktı. Basın toplantısında, transistörün o zamanlar radyo ve ilkel bilgisayarlar yapmak için kullanılan vakum tüpünün yerini alma potansiyeline sahip olduğunu açıkladılar. Vakum tüpü gibi, transistör de elektrik sinyallerini yükseltebilir ve açma-kapama anahtarı görevi görebilir, ancak bunu çok daha hızlı, çok daha küçük bir hacimde ve çok daha az güç kullanarak yapabilirdi. O zamanlar medya tüm bunları önemsiz buldu ve fazla yaygara koparmadı. New York Times, Büyük Haberi 46. Sayfada, radyo sohbetleri sütununun sonunda gizleyerek yayınladı. Transistörün dünyayı değiştirme potansiyeli henüz geniş halk tarafından fark edilmemişti. Sonuçta, gazeteciler, bu cihazların ve soyut işlevlerinin günlük hayatımız üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceğini merak etmiş olmalıydılar. Günümüzde bile, çok az insan bu minik silikon parçaları ile görüntüler oluşturduğumuz, iletişimi yönettiğimiz ve sesler ürettiğimiz bilgisayarların karmaşık işleyişi arasında bir bağlantı kurabiliyor. Herhangi bir hesaplama problemi, iki sayıyı birleştirme veya birini ya da diğerini seçme kararı gibi basit mantıksal adımlara ayrılabilir. Bu adımlar, dijital devrelerin temel yapı taşları olan mantık kapıları tarafından kontrol edilir. Mantık kapıları transistörlerden ve diğer basit bileşenlerden yapılır ve sinyal göndermek için transistörleri anahtar olarak kullanırlar. Çoğu mantık kapısının birlikte giriş görevi gören iki açma-kapama anahtarı vardır. Her anahtar 0 veya 1 olarak bilinen kapalı veya açık olabilir ve mantık kapısının çıkışı bu iki girişin yanı sıra mantık kapısının türü tarafından belirlenir. Örneğin, bir, ve, kapısı, yalnızca birinci ve ikinci girişlerin her ikisi de bir ise bir çıktısı verir. Diğer tüm giriş kombinasyonları, sıfır ve bir, bir ve sıfır, sıfır ve sıfır, sıfır çıktısıyla sonuçlanır. Temel düzeyde bir bilgisayar, karmaşık bir çıktı üretmek için birbirine bağlı bu transistör tabanlı mantık kapılarının bir dizisinden oluşur. Daha fazla geçit bağlandıkça bilgisayarın yetenekleri ve karmaşıklığı da artar. Transistörler, çok küçük, çok ucuz ve az güç kullandıkları için bunu mümkün kılarlar. Bu özellikler, bir bilgisayarda çok sayıda transistörün bir araya getirilmesine olanak tanır. Ancak bilgisayarları gerçekten kullanışlı kılan şey, hızlarıdır. Bir transistörün açma-kapama anahtarlama işlevi, küçük bir elektrik akımıyla kontrol edilir. Küçük boyutu ve elektronların hızı, saniyede 100 milyardan fazla kez açılıp kapanmasını sağlar. Parmağınızı kullansaydınız, bir ışık anahtarını bu kadar çok kez açıp kapatmak yaklaşık 2000 yıl sürerdi. Silikonun yarı iletken özellikleri, bu anahtarları yapmak için idealdir. Ancak başlangıçta germanyum gibi diğer yarı iletkenler kullanılmış ve bugün transistörler birçok farklı alaşımdan yapılabilmektedir. Bununla birlikte, hiçbiri silikonun yüksek performans ve düşük maliyet kombinasyonuna rakip olamaz. Transistörün ilk ticari uygulamaları bilgisayarlar değil, yükseltici işlevini kullanan teknolojilerdi. Bunlardan ilki, 1952'de Sonoton tarafından üretilen bir işitme cihazıydı. Aynı prensip, verici istasyonlardan alınan elektromanyetik dalgaları yükselten radyolarda da uygulandı. Transistörün küçük boyutu, radyoların boyutunu ve maliyetini önemli ölçüde azalttı, onları taşınabilir hale getirdi ve geniş bir yeni pazara açılmasını sağladı. Transistörlü radyo, yani treni, herkesin her yerde dinleyebileceği yeni bir popüler müzik çağının habercisi oldu. Bu yeni ürünler yaygınlaştıkça, transistörün önemi geniş çapta kabul görmeye başladı. Mart 1953'te Fortune, Transistör Yılı başlıklı bir makale yayınladı. Fortune, "Transistörde ve Yeni Katı Hal Elektroniğinde" diye yazdı, insan, atom enerjisinin kasına denk bir beyin bulmayı umabilir. Silikon, savaş sonrası mucize elementler sınıfında uranyum ve titanyuma katıldı. Silikon çip Shockley, Bardeen ve Brattain transistörü icat ettikten kısa bir süre sonra ilişkileri bozulmaya başladı. Aşırı derecede paranoyak ve rekabetçi olan Shockley, icadı için yeterince takdir edilmediğini düşünüyordu. Bell Labs'te mutsuzdu, yönetim becerilerinin yetersizliği ve kötü mizacı nedeniyle terfi ettirilmedi. 1956'da Stanford Mühendislik Fakültesi dekanı Frederick Terman'ın teşvikiyle Kaliforniya'ya taşınarak kendi şirketi Shockley Semiconductor'ı kurdu. Terman, yarı iletken endüstrisinin potansiyelini gören bir vizyona sahipti ve yüksek lisans öğrencilerinin de bu sektörün bir parçası olmasını istiyordu. Şakli ve Terman birlikte, endüstrinin merkezini ABD'nin doğu kıyısından batı kıyısına kaydırarak Silikon Vadisi'nin temellerini attılar. Şakli Semiconductor'da bir grup parlak zekalı insan silikonun potansiyelini araştırmaya başladı. Şirkette çalışan Gordon Moore, silikonun, ne işlenmesi ne de fiziği iyi anlaşılmamıştı diye yazdı. Teknolojiyi keşfediyor ve neler yapılabileceğini anlamaya çalışıyorduk, bir şeyler inşa etmeye çalışmadan önce birçok şeyi çalışır hale getirmemiz gerekiyordu. Ancak Şakli semikondaktırda çalışmak zorlu bir deneyimdi. Şakli'nin kötü uygu yapısı ve yetersiz yönetim uygulamaları çalışanlarını yıprattı. Önemsiz konularda halka açık işten çıkarmalar yapması ve yalan dedektörü testleri talep etmesiyle biliniyordu. Şakli ve çalışanları sadece şirketin yönü konusunda değil, Hangi yeni icatların ticarileştirilmesi gerektiği konusunda da anlaşmazlık içindeydiler. Yaklaşık bir yıl sonra, Şakli'nin en yetenekli ve hırslı 8 çalışanı şirketten ayrılmaya karar verdi. Hain 8'li, girişim sermayesinin babası olarak bilinen Bud Coyle ve Arthur Rack ile temasa geçti. Koyl ve Rack, onları başka bir şirkette çalışmak yerine kendi şirketlerini kurmaları gerektiğine ikna etti. IBM'de büyük bir hissesi olan mucit ve iş adamı Sherman Fairchild'den 1,4 milyon ABD doları fon alarak, grup yakındaki Palo Alto, Kaliforniya'da Fairchild Semiconductor'ı kurdu. O dönemde en büyük teknik sorunlardan biri, hantal ve güvenilmez vakum tüplerinin aksine, transistör kullanımını çok güvenilir hale getirmekti. Her transistör, elle takılan tellerle bir devreye bağlanmak zorundaydı. Bir bilgisayardaki devre sayısı arttıkça, bu bağlantılardan birinin arızalanma olasılığı önemli ölçüde artıyordu. Bu çok riskliydi. Devredeki diğer bileşenler, örneğin dirençler, silikondan değil, karbon ve diğer malzemelerden yapılıyordu. Bu da devre üretimini pahalı ve verimsiz bir süreç haline getiriyordu. 1958'de Texas Instruments'ta çalışan bilim insanı Jack Kilby, Tüm bileşenleri silikondan yaparak sonunda, entegre devrenin geliştirilmesine yol açacak değişiklikler yapmaya başladı. Ancak Kilby'nin devreleri hala ince tellerle bağlanıyordu. Fairchild Semiconductor'da, silikonun yüzeyinde doğal olarak oluşan silikon dioksit tabakasını kullanarak bu bileşenleri paketlemek ve korumak için yeni bir yöntem geliştirilmişti. Fairchild'ın kurucu ortaklarından Robert Noyce süreci bir transistörü silikon dioksit kozasının içine yerleştirmek ve böylece asla kirlenmemesini sağlamak olarak tanımladı. Orman ameliyat odanızı kurmak gibi. Hastayı plastik bir torbaya koyup içinde ameliyat yapıyorsunuz ve ormanın tüm sinekleri yaranın üzerinde oturmuyor. Noyce yeni süreçte başka neler yapılabileceğini düşünmeye başladı. Oksit tabakasının üretimi basitleştirmek ve böylece tüm elektronik devrelerin maliyetini düşürmek için kullanılabileceğini fark etti. Tabakanın yalıtım özellikleri, bir devrenin tüm bileşenlerinin tek bir silikon parçası üzerinde eş zamanlı olarak üretilmesini sağladı. Teller yerine, devre bileşenleri, dioksit tabakasının üzerine yayılmış ince bir metal levha kullanılarak bağlanabiliyordu. Üzerinden bir delik açılan her yerde, alttaki bileşenle elektriksel bir bağlantı kuruluyordu. Elektrik bağlantıları artık kırılgan tellerle yapılmak yerine bir devre üzerine, baskı, yöntemiyle yapılabiliyordu. Bu icadına, entegre devre, adını verdi, bu devrede transistörler, kapasitörler ve dirençler bir silikon parçası üzerine, aynı anda basılıyor ve bağlanıyordu. Bu, güvenilirliği önemli ölçüde artırdı. Öyle ki NASA, ilk Apollo uzay görevlerinde entegre devreler kullandı. Üretim maliyetleri de önemli ölçüde azaldı. Bardi'nin, silikonun koruyucu bir dioksit tabakası oluşturma doğal ilimini fark etmenin, tekerlek kadar önemli bir icada yol açtığına inanıyordu. Moore yasası. Neuss'un icadı sayesinde Fairchild Semiconductor, entegre devrelerin geliştirilmesi ve üretiminde lider konumuna geldi. Şirket hızla büyüdü, 1958'de geliri 500 bin ABD doları iken, 1960'ta bu rakamın 40 katından fazla oldu. Çevresinde birçok bilgisayar teknolojisi ve yazılım şirketi kuruldu ve bu bölge Silikon Vadisi olarak anılmaya başlandı. 1965 yılında, Fairchild'in hain sekizlisinden biri olan Gordon Moore, silikon transistörlerin fiyat ve boyutlarındaki düşüşte tutarlı bir eğilim fark etti, bu eğilim, o zamandan beri Silikon Vadisi'nin olağanüstü büyümesinin temelini oluşturdu. Moore'un kendi adını taşıyan yasası, bir bilgisayar çipine sığabilecek elektronik cihazların, transistörler, dirençler ve kapasitörler gibi, sayısının her yıl ikiye katlanacağını belirtir. 1965'te Moore, bu artış oranının en az 10 yıl daha devam edeceğini ve 1975'e kadar bir bilgisayar çipine sığabilecek bileşen sayısının 60'dan 60 bine çıkacağını tahmin ediyordu. Herkesin şaşkınlığına rağmen haklı çıktı. Ancak Moore yasasının gerçekleşmesi 1975'te durmadı. Hesaplama gücündeki üstel artış oranı ve bunun sonucunda bu gücün maliyetindeki azalma o zamandan beri devam ediyor. Günümüzde en gelişmiş mikroişlemciler, boyutları inanılmaz derecede küçük olan 22 nanometreye, yani bir DNA zincirinden sadece 9 kat daha geniş olan 2,5 milyardan fazla transistör içeriyor. Bilgisayar endüstrisinin genel büyümesiyle birleştiğinde, bu olağanüstü bir sonuç doğuruyor, 2011 yılında 10 ve 1 üzeri 8'den fazla, 18.0'la takip edilen bir transistör üretildi. Bu, her yıl dünyada yetiştirilen pirinç tanesi sayısından ve dünyanın yıllık basılı karakter üretiminden daha fazla. Bir transistör üretmenin maliyeti, bir kitap, gazete veya dergideki her harfi basmaktan bile daha düşük. Moore yasasıyla tanımlanan minyatürleştirme süreci, daha hızlı ve daha ucuz çipler üretiyor. Ve çipler küçülüp ucuzladıkça, giderek daha fazla cihazda kullanıldılar ve günlük hayatımıza entegre oldular. Moore, yasasını ilk kez ortaya koyduğu makalesinde şöyle yazmıştı, entegre devrelerin geleceği, elektroniğin geleceğidir. 1968'de Moore ve Noyce Fairchild'dan satın alındılar ve parayı kendi şirketlerini kurmak için kullandılar, Intel. 1997'de Stanford İşletme Yüksek Lisans Okulu Dekanı Mike Spence'in önerisiyle Intel Yönetim Kurulu'na katıldım. Orada eğitim gördüğüm için okulun danışma kurulu başkanlığını yapmıştım. Ancak, Kaliforniya'nın gelişen iş sektöründe yer almaya devam etmek istedim ve Intel'de çok şey öğrenebileceğime inanıyordum. Yönetim kuruluna katılmadan önce, Fairchild'da Noyce ve Moore ile birlikte çalışmış olan Intel'in CEO'su Andy Grove ile tanıştım. Grove, şimdiye kadar tanıdığım en etkileyici iş düşünürlerinden biri olmaya devam ediyor. Hızlı tempolu yarı iletken endüstrisinde başarılı stratejik planları tekrar tekrar uygulama zekasına ve dinamizmine sahipti. Ancak Grow, Intel ürünlerinin ardındaki bilimi de derinden anlıyordu, yarı iletken fiziği üzerine ders kitapları yazmıştı. Tecrübeli girişim sermayecisi Arthur Rock'ın üyesi ve usta mühendis Gordon Moore'un başkanı olduğu yönetim kurulu, son derece güçlüydü, şirketin yönetimi dünya standartlarındaydı. Groove'un sloganı, sadece paranoyaklar hayatta kalır, idi. Bu şekilde davrandı ve yönetim kurulunu ve yönetimi de onun liderliğini takip etmeye zorladı. Bu hızlı değişen sektörde, ufukta hangi değişikliklerin olduğunu bilmeniz gerekiyordu. Dahası, bunların üstünde veya önünde olduğunuzdan emin olmanız gerekiyordu. Grow, bu değişikliklerin en önemlilerini, 10 kat güçler, olarak adlandırdı çünkü değişiklik, işletmenin alışkın olduğundan bir kat daha büyük hale geliyor. Entegre devrenin icadı böyle bir değişikliğe yol açtı. Daha yakın zamanlarda, internetin icadı bir başka değişikliğe yol açtı. Silikon iletişimi 1990'ların başlarında, Cenevre yakınlarındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde, CERN, Bilgisayar bilimcisi Tim Berners-Lee, CERN'deki binlerce bilim insanının daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olacak bir yol bulmaya çalışıyordu. Parçacık çarpışmaları üzerine yaptıkları deneylerin her biri büyük miktarda veri üretiyordu, ancak bilgi paylaşımı için bir iletişim ağı olmadan, anlamlı bir işbirliği yapmak imkansızdı. ABD ordusu tarafından bilgi paylaşım ağlarının teorisi ve pratik tasarımı üzerine zaten birçok araştırma yapılmıştı. 1950'lerde, soğuk savaştaki gerilimler, merkezi olmayan bir iletişim ağını gerektiriyordu. İletişim, bir noktadan diğerine uzanan tek bir hat üzerinden gerçekleşirse, ölümcül kesintilere yol açabilirdi. Ancak, bu hat çok daha büyük, birbirine bağlı bir ağın parçası olursa, Noktalar arasındaki mesajlar farklı yollar boyunca kolayca yeniden yönlendirilebilir ve böylece çeşitlendirilmiş bir yedekleme sağlanabilirdi. Bu çalışmanın üzerine inşa eden Berners-Lee, CERN'deki bilgisayarları birbirine bağlamak için bir sistem oluşturdu, bu daha sonra dünya çapında a, World white web oldu. Akademisyenler ve endüstridekiler, birçok işbirlikçinin çalışmalarını birbirine bağlamak için bunu ilk kullananlar oldu. Bilgisayarların önemini zaten fark etmişlerdi, bu silikon tabanlı makinelerin muazzam işlem gücü, petrol sahalarının haritalanması ve iklim modellerinin simülasyonu gibi karmaşık görevlerde kullanılıyordu. Ancak Berners-Lee'nin icadı, kullanımı kolay küresel bir iletişim ağı kurmanın basit bir yolunu da mümkün kıldı ve bu ağın kullanımı kısa sürede genel halka yayıldı. Bu, kişisel bilgisayar sahibi insan sayısındaki hızlı artışla aynı zamana denk gelen internetti. Temmuz 1995'e kadar 6,6 milyon bilgisayar birbirine bağlanmıştı, ertesi yıl bu sayı neredeyse ikiye katlandı. 1997'de Intel'in yönetim kuruluna katıldıktan kısa bir süre sonra Andy Grove, Intel'in dünya çapında 1 milyar bağlantılı kişisel bilgisayarın oluşturulmasında önce olması gerektiğini açıkladı, o zamanlar bunun gerçekleşeceğine inanmak zordu. Bugün internet, 2 milyardan fazla insanı birbirine bağlıyor ve Groove'un vizyonunu gerçekleştirip aşıyor. A, uzaya kadar uzanarak uluslararası uzay istasyonundaki astronotları dünyaya bağlıyor. İnternetin yaratılması, başlangıçta sadece bilgisayarlar için kullanılan ancak şimdi iletişim altyapısı ve cihazları içinde kullanılan silikona yeni bir boyut kazandırdı. Berners-Lee'nin yeniliği, Şakli, Moore ve diğer silikon vadisi girişimcileri tarafından kurulan silikon altyapısına dayanıyordu. Ayrıca çok farklı bir formatta silikona da bağlıydı. Bir tür cam olan silikon optik fiberler, 1970'ler ve 1980'lerde uzun mesafeli telekomünikasyon hatlarında bakırın yerini alarak geliştirildi. Sonuç olarak, bu hatların kapasitesi büyük ölçüde genişletildi ve bu da internetin bilgiyi ışık hızında dünyanın dört bir yanına iletmesini sağladı. İnternet, omurga olarak, iş dünyasında ve günlük hayatta insanların birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurma konusundaki artan talebini karşılamak için gerekli bir araçtı. Ancak bu talebi tam olarak karşılamak için başka bir şeye daha ihtiyaç vardı, insan ve makine arasındaki arayüzün daha basit ve kullanımı daha keyifli hale getirilmesi gerekiyordu. Apple bu ihtiyacı fark etti ve bu da son birkaç on yıldır adını duyurmasını sağladı. Mayıs 2012'de, Apple'ın merkezi olan Silikon Vadisi'ndeki Kapertino şehrinde, Endüstriyel Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Sir Johnny If ile tanıştım. Şekil ve İşlev Johnny Ive güneşli bir avluda dışarıda buluştum. Kahve içmek için oturduk ve o tasarım sürecini detaylı bir şekilde anlatmaya başladı. Özünde işim işlev ve biçim arasındaki ilişkiyi düşünmek, diye açıkladı ve önümüzdeki masayı işaret ederek şunları söyledi: "Şu bardağa bakın. Ondan içtiğimizde onu düşünmüyoruz çünkü onunla ne yapacağımızı tam olarak biliyoruz. Biçimi işleviyle içsel olarak bağlantılıdır." Ancak sanayi devrimi zamanlarında bu değişmeye başladı. Mekanize nesneler, işlev ve biçim arasında kopuk bir ilişki yarattı. Öyle ki, günümüzün akıllı telefonlarında, içsel olarak ilişkili bir biçime sahip olmayan son derece fazla sayıda işlev var. Bir akıllı telefon, silikonun atomik katmanları üzerinde hızla hareket eden elektronlarla çalışır, ancak karmaşıklığı parlak metal bir kasa ve şık grafik arayüzlerin ardında gizlidir. Bu dış görünüm, içindeki teknoloji kadar önemlidir, bilgisayarlarla etkileşimlerimizi bir çay fincanıyla etkileşim kurmak kadar kolay hale getiren sorunsuz ve kusursuz bir işleyiş sağlar. İlk kişisel bilgisayarlar tehditkar görünüyordu ve birçok potansiyel kullanıcıyı korkutuyordu. Bilim insanları tarafından bilim insanları için tasarlanmış, bej ve siyah kutular halinde laboratuvar ekipmanına benziyorlardı. Bu, kullanıcı ile bilgisayar arasında bir engel oluşturdu, Johnny, Apple'daki kariyeri boyunca bu engeli yıkmak için çalıştı. Günün ilerleyen saatlerinde, beni geleceğin tasarımlarını yaratan küçük ekibi yönettiği tasarım stüdyosunun girişine götürdü, ancak daha ileriye götürmedi. Buzlu cam pencereler, sessiz ve sakin ortama meraklı gözleri uzak tutuyor. Burada fikirler bol, ancak onun standardı olan başyapıtlar az. Her bir düğmeyi ve eğriyi tasarlamak, modellemek ve yeniden şekillendirmek için günler, haftalar, hatta aylar harcanıyor, faydanın ötesine geçen nesneler yaratmaya çalışıyorlar, arzu nesneleri yaratmaya çalışıyorlar. Bu arzu ve güç, gerçekten devrim niteliğinde sonuçlar doğurarak tüm dünyaya yayıldı. Sosyal medya devrimleri Aralık 2010'un ortalarında, Mohamed Bouazizi. Tunus'un Sidi Bouzid kentinde bir sokak tezgahında meyve satarken iki polis memuruyla karşılaştı. Lisansı yoktu ve polis memurlarının beklediği rüşveti ödeyecek parası da yoktu, bu yüzden arabasına el konuldu. Yerel valiliğe şikayette bulunmaya çalıştı, ancak ona sadece güldüler. Çaresiz ve umutsuz bir halde, bir bidon benzinle geri döndü, üzerine benzin döktü ve bir kibrit yaktı. Ölüm haberi hızla yayıldı ve çoğu sosyal medya siteleri aracılığıyla organize edilen bir dizi protestoyu tetikledi. Cumhurbaşkanı kısa süre sonra ülkeyi terk etti. Twitter ve Facebook, Tunus'un umutsuz gençliğinin ortak şikayetlerini iletebileceği ve siyasi eylemleri koordine edebileceği bir platform sağlamıştı. Arap dünyasında da benzer olağanüstü protestolar yaşandı ve sonunda Mısır, Libya ve Yemen'deki yöneticiler devrildi. Silikon'un siyasi devrimi mümkün kılan bir araç olarak kullanıldığı ilk dönem bu değildi. Soğuk savaş sırasında transistörlü radyolar, Avrupa Özgür Radyosu tarafından Sovyetler Birliği genelinde anti-komünist propaganda yayınlamak için kullanılmıştı. Devrimci bir grup her zaman devlet radyo istasyonlarının kontrolünü ele geçirmeye çalışır, örneğin Hugo Chavez'in 1990'ların başında yaptığı gibi. Bunları kontrol eden, ülkeyi de kontrol ediyordu. Mobil iletişim ve internet, bilgiyi çok geniş bir alana yayma yetenekleriyle, 2011 devrimlerinin çok daha hızlı ve etkili bir şekilde ivme kazanmasını sağladı. Silikon, tartışma ve müzakereler için araçlar sağlayarak bunun gerçekleşmesini mümkün kıldı. Bu asil bir amaçtır, ancak bu araçlar aynı zamanda gözetim, casusluk ve zulüm imkanı da sunmaktadır. Tunus'ta yetkililer, devrimden önce önde gelen blog yazarlarını hedef almak ve tutuklamak için interneti kullandılar. Çin ve Rusya'da çevrim içi olarak erişilebilen bilgilerin çoğu sansürleniyor ve hükümete karşı muhalefetlerini dile getirmek için sosyal medyayı kullananlar genellikle kötü amaçlarla gözetim altında tutuluyor. Burada ele alınan diğer unsurlarda olduğu gibi, silikon hem iyiyi hem de kötüyü gerçekleştirebilir. Ve bunu coğrafi sınırlar olmaksızın çok hızlı bir şekilde yapabilir. Silikon toplumu, Shakespeare'in Venedik taciri oyununda Shylock, Realto'da ne haberler var, diye sorar. Rönesans döneminde Realto, Venedik'in finans ve ticaret merkeziydi ve orada neler olup bittiğini öğrenmek için gidip kendiniz görmeniz gerekiyordu. Yerel iletişim yürüme hızıyla sınırlı iken, uluslararası iletişim ancak bir geminin gidebileceği hızda gerçekleşiyordu yıllar sonra, sanayi devrimi sırasında insanlık, buharlı trenleri ve gemileri, ardından da arabaları ve uçakları çalıştırmak için kömür ve petroldeki enerjiden yararlandı. İnsanları daha uzak ve daha hızlı bir şekilde taşıyarak, karbon coğrafi ufuklarımızı ve iletişim kapasitemizi genişletti. Ancak iletişim gücümüzdeki en son ve en çarpıcı değişimi mümkün kılan silikondur. Karbon bazlı ulaşımda olduğu gibi, silikon da bireysel günlük yaşamlarımızı dönüştürerek, arkadaşlarımızın, kimler olacağı konusunda bize daha fazla seçenek sunmuş ve çok daha geniş bir sosyal ağla iletişimde kalmamızı sağlamıştır. Bununla birlikte, silikonun gücü karbonunkinden çok daha öteye uzanmaktadır. Bugün bile dünya nüfusunun sadece yaklaşık yüzde arabası var, çok daha azı ise uçakla seyahat etmiştir. Silikon, özellikle cep telefonlarında çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu telefonlar, toplumların gelişim biçimini önemli ölçüde değiştirmiştir. Uzun zamandır var olmalarına rağmen, tıpkı ilk bilgisayarlar gibi, pahalı, hantal ve çok fazla enerji tüketiyorlardı, pilleri o kadar büyüktü ki, bir arabanın bagajına yerleştirilmeleri gerekiyordu. Artık bireyler, bir zamanlar sadece üniversitelerin ve büyük işletmelerin erişebildiği işlem gücüne ulaşabiliyor, bir akıllı telefon, 1969'da insanın aya ayak bastığı zamanki NASA'nın tamamından daha fazla işlem gücü içeriyor. 1990'lara gelindiğinde, cep telefonları o kadar ucuzlamıştı ki, gelişmekte olan dünyadaki birçok insan için erişilebilir hale gelmişti. 2002 yılına gelindiğinde, 1 milyardan fazla cep telefonu aboneliği vardı, bu, sabit telefon hatlarının ulaşması 128 yıl süren bir dönüm noktasıydı. Bugün, dünyanın yaklaşık %75'i cep telefonuna erişebiliyor. Daha önce birbirinden ayrı olan bu kadar çok sesi birbirine bağlayarak, silikon toplum içindeki güç dengesini değiştirdi. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde siyasi değişimin silikon tarafından nasıl hızlandırıldığını görmek için sivil toplum örgütlerinin ve internet tabanlı lobi gruplarının artan etkisine bakmak yeterlidir. Günün önemli haberlerini öğrenmek için artık V-Altoya gitmenize gerek yok, sadece cebinize uzanmanız yeterli. Silikon, insan beyni için karbon ve demirin insan kası için yaptığını yaparak, dünyayı anlama yeteneğimizi geliştirdi. Gelecek bilimci Ray Kurzweil, teknolojik değişimin hızının o kadar yüksek, etkisinin o kadar derin olacağı ve insan yaşamının geri dönülmez bir şekilde dönüşeceği bir gelecek döneme, işaret ediyor. Bu noktada, insanlar, makineler, fiziksel gerçeklik ve sanal gerçeklik bir araya gelecek. Bilgisayarların, biyolojik beyinlerimizin işlem sınırlamalarından bizi kurtaracağına ve insan bilgisinin sınırlarını açacağına inanıyor. Ancak, saniyede yaklaşık 100 ila 10 bin trilyon talimatı işleyen insan beyni kadar güçlü değiller henüz. Ayrıca, örneğin, yaşamın sık sık karşılaşılan belirsizliklerini ele alan, insan beyni gibi çalışabilen bir silikon makineyi asla inşa edemeyebiliriz. Bununla birlikte, Kurzweil bu dönüm noktasına 2025 yılına kadar ulaşılabileceğine inanıyor. Tüm bu inanılmaz spekülasyonlarda tek bir mantık kırıntısı bile olmayabilir, ancak bunlara neden olan silikon tanecikleridir. İnsan zihni, kolayca bulunabilen kumu kullanarak, bir gün kendisini aşabilecek bir şey yarattı. Ancak mevcut teknolojilerin potansiyelini abartmamaya çok dikkat etmeliyiz. Gordon Moore'un dediği gibi, Moore yasasının sonunu göremiyorum, ancak sadece 10 yıl kadar sonrasını görebiliyorum. Peki önümüzdeki 10 yılda neler bekleyebiliriz? Intel'de bir silikon yeniliği şimdiden meyve vermeye başladı. Silikon fotoniği. Mayıs 2012'de, Intel'de araştırmacı olan Mario Panixia, beni Kaliforniya, Santa Clara'daki şirket merkezindeki ofis hücrelerinin labirentinde gezdirdi. Odanın en uzak köşesinde, diğerleriyle aynı büyüklükteki masasına ulaştık. Patronlar pencerelerin olduğu masaları kullanıyor, diye açıkladı. Görmek için geldiğim küçük silikon cihazı bulmasını beklerken, duvardaki fotoğraflara baktım. Ailesinin ve arkadaşlarının portrelerinin yanında, Panixia'nın birkaç kez Intel yönetim kurulunda geçirdiğim 10 yıldan tanıdığım bir adamla, Gordon Moore ile birlikte çekilmiş fotoğrafları vardı. Sonunda tam 18 deliği oynayabildik, dedi, golf kıyafetleri içinde Moore ile yan yana durduğu bir fotoğrafı işaret ederek. Moore, silikon teknolojisinin sınırlarını zorlayan yeni nesil yenilikçilerden biri olarak Panixia için açıkça bir ilham kaynağı olmuş. Mevcut araştırması, Moore yasasının üstel eğilimini veri iletim teknolojisine genişletmeyi amaçlıyor. Sonunda aradığını bulan adam, bir kutuyu açtı ve peynir teli kadar ince, yarısaydan bir optik fiberle birbirine bağlı iki küçük silikon çip çıkardı. İşte bu, dedi, iletişimin geleceği. Optik fiberler, bakır tellere göre daha fazla veriyi daha hızlı ve daha uzak mesafelere taşıyabilir, ancak nadiren kullanılırlar. Fiberin kendisi camdan yapıldığı için ucuzdur, ancak fiber boyunca gönderilen ışık sinyallerini üretmek için kullanılan lazerler pahalıdır. Aynı şekilde, fiber boyunca periyodik olarak yerleştirilen ışık yükselticiler ve alıcı uçtaki ışık kod çözücüler de pahalıdır. Bu bileşenler seri üretilemez ve sistem seri olarak monte edilemez, bu da silikon iletişimini bakır tellere göre maliyetli bir alternatif haline getirir. Optik fiberlerin kullanımı genellikle kıtaları ve ülkeleri birbirine bağlayan ve her saniyede onlarca terabayt veri, bilgisayarınızın sabit diskinde depolanan bilginin yaklaşık 100 katı, taşıyan devasa, bilgi otoyolları ile sınırlı kalmıştır. Her bağlantı yüz milyonlarca dolara mal olabilir. Panik sia, tüm bunların değişmek üzere olduğuna inanıyor. Bana uzattığı minik, silikon fotonik, cihazı, büyük veri merkezlerinden kişisel bilgisayarlara kadar her yerde yüksek performanslı optik fiberleri yakında uygun fiyatlı hale getirebilir. Jack Kilby ve Robert Neuss'un entegre devre yıl yaptığı çığır açıcı buluşu hatırlatan bu yöntem, ekipmanı neredeyse tamamen silikondan üretmekten geçiyor. Bu sayede, 50 yıllık silikon üretim teknolojisine dayanarak, tüm optik iletişim sistemi ucuz bir şekilde seri üretilebilir. Panixia'nın cihazı saniyede 50 GB YT veri taşıyabiliyor, bu da yüksek çözünürlüklü bir filmi bir saniyeden kısa sürede indirmek için yeterli. Ekibi şu anda saniyede 1 TB'lık bir bağlantı üzerinde çalışıyor, bu da Kongre Kütüphanesi'nin tüm basılı koleksiyonunu yaklaşık 90 saniyede indirebilir. Bu silikon fotonik cihazlar, hesaplama ve iletişim ihtiyaçlarımızı destekleyen karmaşık altyapıya eklenen en yeni icatlardır. Silikonun ışık ve elektronlarla etkileşimini birleştirerek, ucuz bir şekilde seri üretilebilen yüksek hızlı bir iletişim bağlantısı oluştururlar. Silikon kendini bir kez daha yeniden icat etti. Bu, yarının teknolojisi, peki ya ondan sonraki gün? Ufukta özellikle heyecan verici görünen bir olasılık var ve bu da yine karbondan geliyor. Karbona yeniden bakış, grafen, fütüristik bir tavuk teli parçasına benzeyen yeni bir madde, silikonunkini bile aşabilecek bir dönüşüm gücüne sahip, 21. yüzyıl için mucizevi bir malzeme olma potansiyeline sahip. Silikonun aksine, gelişimi güneşli Kaliforniya'daki göz alıcı girişimcilerin hikayesi değil, İngiltere'nin yağmurlu kuzeyinde kalemler ve yapışkan bantların hikayesidir. Milenyumun başında, Rusya doğumlu Profesör Andergin ve öğrencisi Konstantin Novoselo, Manchester Üniversitesi'nde silikon gibi bir yarı iletken değil, bir iletkenden yapılmış yeni bir transistör türünü araştırıyorlardı. Mevcut her şeyden daha küçük, daha hızlı ve daha az enerji kullanan bir cihaz üretmeyi umuyorlardı. Birbirinin üzerine istiflenmiş ince karbon atomu katmanlarından oluşan ve kalem ucunun yapıldığı grafit ile deneylere başladılar. Yazarken, kalemin ucuna basınç uygulanır ve grafitin ince karbon katmanları birbirinin üzerinde kayarak sayfadaki kelimeleri oluşturur. Uzun yıllar boyunca bilim insanları, saf karbondan yapılmış yapıların sıra dışı özelliklerini araştırdılar. Karbonun kendi kendine bağlanabilme yeteneği, hidrokarbon yakıtlarının omurgasını oluşturan uzun zincirler ve halkalar da dahil olmak üzere çok çeşitli karbon moleküllerine olanak tanır. 1985 yılında, Houston, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden Harry Croton'un araştırma ekibi, Buckminster e adı verilen 60 karbon atomundan oluşan futbol topuna benzer bir kafes oluşturdu. Birkaç yıl sonra içi boş silindirik karbon nanotüpler 1990'ların mucize malzemesi haline geldi. Aynı doğrultuda, bilim insanları ince bir karbon atomu tabakasının yapılıp yapılamayacağını merak ettiler. Çoğu, bir tabakanın kararsız olacağını ve tek bir atom kalınlığına ulaştığında buruşacağını düşünüyordu. Ancak, Gim ve Manchester'daki öğrencisi ince grafit katmanlarının özelliklerini araştırırken şaşırtıcı bir keşif yaptılar. Sıradan yapışkan bant kullanarak bir grafit bloğundan pul pul parçalar kopararak, kalınlığı sadece birkaç atoma kadar düşürerek giderek daha ince tabakalar oluşturabildiler. Sonunda, bir mikroskopla baktıklarında, birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü şeyi başardıklarını fark ettiler, Sadece bir atom kalınlığında bir karbon tabakası grafen üretmişlerdi. Bu yeni malzemenin özelliklerini keşfetmeye başladılar ve sürprizler devam etti. Dünyanın en güçlü malzemesi olduğunu, çelikten 300 kat daha güçlü olduğunu keşfettiler. Bir hesaplamaya göre, bir filin bir kalem üzerinde dengede durması, streç film kalınlığındaki grafen katmanlarını kırmak için yeterli olurdu. Bu gücü çok yüksek esneklik ve iletkenlikle birleştiriyor. Oda sıcaklığında neredeyse hiç elektriksel direnci olmayan, bakır ve gümüşten daha iyi, dünyanın en iyi ısı ve elektrik iletkeni olabilir. Üstelik, var olan en şeffaf malzeme de oydu. Novoselov, çok sıra dışıydı, diyor. Onunla her çalıştığımızda yeni ve ilginç bir şey keşfettik. Optik özellikleri, elektriksel özellikleri, mekanik özellikleri hepsi olağanüstüydü. İlk bulgular 2004 yılında yayınlandı ve o zamandan beri büyük bilimsel ve ticari ilgi uyandırmaya devam etti. Sadece 6 yıl sonra, 2010 yılında GYM ve Novoselov'a Fizik Nobel Ödülü verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi açıklamasında şunları söyledi, Dünyadaki bilinen tüm yaşamın temeli olan karbon, bizi bir kez daha şaşırttı. Karbon, kimyasal elementlerin en çok yönlü olanıdır fosil yakıtlar şeklinde dünyayı geliştirdi, imalat, ticaret ve iletişimi destekledi, karbondioksit şeklinde dünyayı yeniden dönüştürebilir, iklimimizi ve yaşam biçimimizi kalıcı olarak değiştirebilir, grafen şeklinde ise hayatımızı iyileştiren birçok üründe devrim yaratabilir. Şeffaflığı ve iletkenliği güneş pillerinde ve dokunmatik ekranlarda, dayanıklılığı ve esnekliği gemi gövdelerinde ve uzay araçlarında, Yarı geçirgenliği ise antibakteriyel bandajlarda ve su filtrelerinde kullanılabilir. Grafen anotlu lityum iyon piller, mevcut pillere göre 10 kat daha fazla depolama kapasitesine sahip olabilir ve çok daha hızlı şarj olabilir. Grafen transistörlerle üretilen telefon gibi cihazlar o kadar ince olabilir ki, rulo haline getirilip kulağınızın arkasına yerleştirilebilirler. Grafenin potansiyeli muazzam, ancak yeni keşfedilen malzemelerin faydaları genellikle çok abartılıyor. Bu bana 1950'lerin teknolojik iyimserliğini hatırlatıyor. Popüler bilim dergileri ve çizgi romanlar, uranyumun tüm enerji ihtiyaçlarımızı karşılayacağı, evleri ısıtacağı, arabalara güç vereceği ve hatta bir düğmeye basarak dünyanın iklimini kontrol edeceği bir geleceği öngörüyordu. Çelikten daha güçlü, daha hafif ve korozyona daha dayanıklı olan titanyumun, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak demir kadar önemli hale geleceği tahmin ediliyordu. Ve grafenin kardeş malzemesi olan Buckminster Fulleren, çok az pratik uygulama alanı buldu ve karbon nanotüpler henüz endüstri üzerinde önemli bir etki yaratamadı. Grafen, laboratuvarda potansiyelini kanıtladı. Ürünlerde bir devrime yol açıp açmayacağı ise bilimden ziyade ekonomi ve mühendislik meselesidir, yeni bir malzemenin ticarileştirilmesi zaman, çaba ve para gerektirir. İlk ticari uygulamalarının ince film dokunmatik ekranlarda ve elektronik kağıtta olması muhtemel görünüyor, ancak daha sıra dışı uygulamaları için muhtemelen 10 yıllarca beklememiz gerekecek, hatta hiç gerçekleşmeyebilir. Bununla birlikte, grafen, insan merakıyla araştırılan ve insan zekasıyla uygulanan elementlerin, dünyayı dönüştüren yeni özellikler ve güçler ortaya çıkararak bizi tekrar tekrar nasıl şaşırtabileceğinin mükemmel bir örneğidir. Güç, ilerleme ve yıkım. Tahminimce her yerdeki her nesil, kendi tarihsel anlarının önceki nesillere göre daha hızlı ilerlediğine inanıyor. Haklı olabilirler. Bugün, teknolojik gelişmelerden nüfus artışına kadar her şey daha hızlı ilerliyor gibi görünüyor. Kararlar hızlı alınıyor, daha geniş çapta duyuruluyor ve etkileri daha geniş çapta hissediliyor. Bugün yaptıklarımız, dün yapılanlardan çok daha büyük bir etkiye sahip insanlık üzerinde. Yapılacakların temelinde, insanlığın elementleri kullanma biçimi yatıyor. Agricola, 16. yüzyılda bizi şu konuda uyarmıştı, İyi insanlar onları iyilik için kullanırlar ve onlar için faydalıdırlar. Kötüler onları kötüye kullanırlar ve onlar için zararlıdırlar. Bugün bize vereceği pratik ve gerçekçi tavsiyenin ne olacağını merak ediyorum. İşte benim görüşüm. Öncelikle, hepimizin elementleri kullanmanın sadece iyi yanlarını değil, olumsuz sonuçlarını da bilmesi gerekiyor. Bunu karbonun küresel iklim üzerindeki etkisinde veya uranyumun kitle imha silahlarında kullanımında görebilirsiniz. Bu tehlikelerin anlaşılmasını sağlamak, eğitime büyük bir bağlılık gerektirecektir. Ayrıca, özellikle olumsuzlukları görmezden gelmek isteyen çıkar çevrelerinin seslerini aşmak için muazzam bir iletişim çabası da gerekecektir. İkinci olarak, şu ya da bu elementin, mineralin veya emtianın tükeneceğini öngörenlerin hepsi şimdiye kadar yanılmış olsa da, sonunda haklı çıkabilirler. Bu tükenen rezervlerin kullanımını daha verimli hale getiren teknolojilere yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Ve bu teknolojilerden hangisini kullanacağımıza önceden karar vermemeli, genel faydalarına dair kanıtlara dayanarak karar vermeliyiz. Kısa vadeli arz ve talep değerlendirmeleri Gelecek için gerekli araştırma ve geliştirme için doğru temeli sağlamayacaktır. Uzun vadeli bakış açısıyla hareket etme riskini alacak liderlere ihtiyaç vardır. Üçüncüsü, açgözlülük gibi kadim insan özelliklerine yeni bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerekiyor. Yedi element her zaman açgözlülüğe ilham kaynağı olmuştur, faydaları ve güçleri hepimizin içindeki öz çıkara hitap eder. Birçok insan zengin olma fikrine kapılır ve oraya ulaşmak için korkunç şeyler yapmaya hazırdır. Toprakları kontrol etmek için savaştılar, bilerek çevreyi kirlettiler, emeği sömürdüler ve zenginliklerini aynı şeyleri tekrar yapmak için kullandılar. Açgözlülük tamamen ortadan kaldırılamaz, ancak kontrol altına alınabilir ve iyiliğe yönlendirilebilir. Toplum, insanların ve çevrenin sömürülmesini yasaklayan yasalar çıkarabilir. Dünyanın dört bir yanında, yasanın uygulandığı yerlerde, şirketler veya bireyler toprak çalmak yerine satın alırlar, işçileri köleleştirmek yerine istihdam ederler ve ekosistemleri yok etmek yerine korurlar. Yasa bunu, güç kullanımını yasaklayarak ve insanları tanımlanmış sınırlar içinde hareket etmeye zorlayarak yapar. Diğer şeylerin yanı sıra, iyi yasalar karşılıklı rızaya dayalı bir pazar yeri yaratır ve böylece kişisel çıkarları tüm tarafların çıkarlarıyla uyumlu hale getirir. Açgözlülüğe bir dizgin takarlar ve gücünü insanlığın hizmetine yönlendirirler. Çoğu durumda, yasa, en temel düzeyde topluma zararlı faaliyetleri yasaklayan düzenlemeler yoluyla yürürlüğe girer. Toplum, cinayet için demir kılıç kullanımını veya altın arayışında köle kullanımını yasaklar. Ancak çoğu zaman daha karmaşık bir yapıya ihtiyaç duyulur. Milyarlarca insanın yaşam standartlarını yükseltmek için karbon enerjisi kullanımımız, insan hayatının kaybı ve toprak, hava ve suyumuzun kirlenmesiyle birlikte gerçekleşmiştir. Etkin düzenleme, ekonomik kalkınma için gerekli enerjiyi sağlamak ile insanlara ve çevreye verilen zararı en aza indirmek arasında bir denge gerektirir. Günümüzde, iklim değişikliği riskini azaltmaya yönelik düzenlemelerde bu dengeyi sağlamak son derece zor ve aslında son derece önemlidir. Hükümetler, oyunun kurallarını nasıl tasarlayacakları konusunda dikkatlice düşünmelidir, karbon yakıtlarının kullanımını basitçe yasaklayamazlar. Gelişmiş ekonomiler çöker, gelişmekte olan ekonomiler ise yerinde sayar. Bunun yerine, enerji kullanımını azaltmaya, enerji üretimini karbondan arındırmaya ve karbon yakalamaya yönelik kendi çıkarlarını yönlendiren mekanizmalar tasarlamalıdırlar. Teorik ideal, kirleticileri karbondioksitin neden olduğu zararı hesaba katmaya zorlayan küresel bir karbon vergisidir. Pratikte, uluslararası ve iç politika bunu imkansız kılıyor ve bu nedenle karmaşık bir sübvansiyon, Düzenleme, vergi ve karbon fiyatlandırması koleksiyonuyla yetinmek zorundayız. Bu, karmaşık ve verimsiz bir süreçtir, ancak toplumun karbonun potansiyel yıkıcı etkisini dizginleme yoludur. Sonunda işe yarayacağına dair iyimserim. Akıllı düzenlemeler sadece vatandaşları ve çevreyi değil, şirketleri de korur. Örneğin, birkaç işletmecinin şehr gazı üretmek için kuyuların tamamlanma biçimindeki kötü uygulamaları, sektöre kötü bir ün kazandıran sorunlara yol açtı. Düzenleme, azınlığın çoğunluğa zarar vermesini engellemeli ve rekabeti teşvik etmelidir. Standard Oil'in güçlü hakimiyetinin 1911'deki fes ile ortadan kalkmasıyla diğer ABD petrol şirketleri gelişmeye başlayabildi. Düzenleme, Standard aç açgözlülüğünü dizginlerken, daha küçük piyasa oyuncularının özlemlerini de destekledi. 1990'larda Rusya'da da benzer bir durum gördüm, rüşvet, tehdit ve dolandırıcılık iş dünyasında normdu. Hukuk sistemi, güçlü birkaç kişi tarafından kendi çıkarları için çarpıtılmıştı. Birçok kural vardı, ancak bunlar siyasi güce sahip olanların çıkarları doğrultusunda seçici olarak uygulanıyordu. Devlet mekanizmasının göz yumduğu veya daha da kötüsü, yıkıcı doğal kaynak sömürüsüne ortak olduğu, toplumun çaresiz kaldığı birçok ülke daha var, Afrika, muazzam ve henüz keşfedilmemiş kaynak zenginliğine ev sahipliği yapıyor, ancak bu gelirin büyük bir kısmı yolsuzluğa açık ve elitlerin ceplerine gidiyor. Geriye baktığımda, bu ülkelerde değişim için en güçlü gücün, uluslararası baskı uygulayarak hükümetleri kaynak geliştirme gelirlerini ve genel harcamalarını açıklamaya zorlamak olduğu açıkça görülüyor. Bu, vatandaşların onları hesap verebilir hale getirmesini sağlayacak ve yolsuzluğu önlemek için tasarlanmış iç yasaların uygulanmasında değişikliklere yol açacaktır. Madencilik sektörü şeffaflık girişimindeki katılım sayesinde, şeffaflığın ışığının petrol zenginliğinin ait olduğu vatandaşların eline geçmesini nasıl sağlayabileceğini gördüm. İş dünyasında şeffaflık artık bir seçenek olmaktan çıkıyor. Daha anlık ve kapsamlı iletişim, vatandaşların ve STK'ların bir işletmenin neredeyse her faaliyetini gözlemlemesine, ona karşı muhalefet oluşturmasına ve çok hızlı bir şekilde, Neredeyse hiçbir maliyet olmadan güçlü küresel kampanyalar başlatmasına olanak tanıyor. Günümüzde yasalar daha güçlü ve bireylerin açgözlülüğü tarihin hiçbir dönemine kıyasla daha iyi sınırlandırılmış durumda. Şeffaflığın gücüyle desteklenen toplumlar geliştikçe, daha iyi çalışma uygulamaları ve çevreye daha fazla saygı talep ediyorlar. Şeffaflık her şeyi çözmez, ancak pratikte uygulandığı yerlerde fark yaratıyor gibi görünüyor. Dördüncüsü, hayırseverliği kutlamamız gerekiyor. Yasalar, unsurların insanlığın iyiliği için kullanımını yönlendirmek için hayati bir mekanizmadır. Ancak bu yeterli değildir. Unsurlar insanlığın ilerlemesi ve refahını teşvik etmek için kullanıldığında bile, büyük eşitsizlikler de yaratabilirler. Bunu Carnegie ve Rockefeller'ın hikayelerinde gördük. Ancak çelik ve petrol üretiminde kazandıkları servetleri bağışlayarak, Çağlarının toplumunda zengin ve fakir arasındaki uçurumu bir nebzede olsa azalttılar. Kanıtlar, hayırseverliklerinin bir dizi güdüden kaynaklandığını gösteriyor. Açıkça, bir miras bırakmak, Carnegie Hall ve Rockefeller Üniversitesi gibi büyük kurumlarla isimlerinin anılmasıyla ölümsüzleşmek istediler. Büyük işletmelerin büyük kurumlara kıyasla geçici olduğunu fark ettiler. Muhtemelen suçluluk duygusu da onları motive etti. Carnegie ve Rockefeller, yaşamları boyunca rekabeti ezen ve iş gücüne kötü davranan, soyguncu baronlar olarak eleştirildiler. Homestead görevi ve ıda tarbel ifşaatları skandalları olmasaydı, bu kadar cömert davranacaklarından şüpheliyim. Sonuç olarak, onları motive eden şey, şefkat dolu bir babacan düşünceydi. Sadece sermayelerini değil, kendi fikirlerini de uygulayarak daha iyi bir toplum inşa edebileceklerine ve işçi sınıfının durumunu iyileştirebileceklerine inanıyorlardı. Rockefeller Vakfı ve New York Carnegie Kurumu'nun her ikisi de hala 2,5 milyar ABD dolarından fazla varlığa sahip, birlikte dünya çapında 100 milyonlarca dolarlık yıllık bağış yapıyorlar. Bu büyük hayırseverliğin büyük bir kısmı, haklı olarak, toplumsal yatırımın en saf biçimi olan eğitime, insan sermayesi stokunu iyileştirmeye ve her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirmesine olanak sağlamaya yöneliktir. 20. ve 21. yüzyıllarda hayırseverliğin doğasına ilişkin profil değişti. Özellikle Avrupa'da bazıları, vergilendirme ve harcama gücüne sahip devletin, eşitsizliği düzeltmek ve ilerlemeyi teşvik etmek için en iyi mekanizma olduğuna inanıyor. Dünyanın en zengin insanlarından bazıları da dahil olmak üzere diğerleri ise farklı düşünüyor ve örnek teşkil ediyor. Bill Gates ve Warren Buffett, servetlerinin yarısından fazlasını bağışlamaya söz verdiler ve ABD genelindeki milyarderleri de aynısını yapmaya ikna ediyorlar. Gates'in sözleri, neredeyse bir asır önce Carnegie'nin dile getirdiği düşünceleri akla getiriyor. Zenginler, çoğunluğa fayda sağlayan ve iyi yönetilen amaçlara daha fazla para bağışlamalıdır. Gates ve Buffett, çağdaş hayırseverlik yoluyla olumlu değişim yaratmanın ön saflarında yer alıyorlar. Toplumdaki değişim her zaman büyük liderlerin, net bir vizyona sahip bireylerin ortaya koyduğu örneklere bağlı olmuştur. Bu bireyler kişisel riskler alırlar çünkü eylemleri farklı zamanlarda farklı insanlar tarafından hem iyi hem de kötü olarak değerlendirilebilir. General Gurus, 1942'de Manhattan projesinin başına geçtiğinde, ABD ordusundaki üstü tarafından şöyle denmişti, işi doğru yaparsan, savaşı kazanacaksın. Üç yıl sonra, liderliğinde yaratılan atom bombası bir şehri yok etti ve tahmin edildiği gibi uzak doğudaki savaşı sona erdirdi. Liderler, çevrelerindeki toplum değiştikçe kendi vizyonlarını da değiştirebilmelidirler. Guruz ve Oppenheimer, yarattıkları silahın korkunç etkisini gördüklerinde, amaçları ve yönleri değişti. Uranyumun olağanüstü enerjisini insanlığın yıkımı yerine yararına yönlendirme ihtiyacını gördüler. Nükleer silahların yayılmasını engellemede liderlerin rolü bugün de hayati önem taşımaktadır. Nükleer silahların muazzam gücü, bunların siyasi kontrolünü neredeyse imkansız hale getirmiştir. Pandora'nın kutusunun kapağını tekrar kapatmak, her birinin ihanet etme teşvikine sahip olduğu bir ortamda uluslar arasında işbirliği gerektirdiği için çözülmesi çok zor bir sorun olmuştur. Nükleer silahsız bir dünyada hepimiz daha iyi durumda olurduk, ancak her bir ulus için bu güçlü silaha sahip olmak, sahip olmamaktan daha iyidir. Bu tür bir ikileme kolay bir çözüm yoktur, her birimiz bencilce ve rasyonel davrandığımız sürece, hepimiz için kötü bir sonuca ulaşırız. Karbon bazlı enerji kullanımımızda da aynı ikilemle karşı karşıyayız, karbon emisyonları azaltılırsa hepimiz daha iyi durumda oluruz, ancak her birey ve her ülke için daha az enerji tüketmektense daha fazla enerji tüketmek daha iyidir. Bu karmaşık durumlarda, hareketsizliği görmek aynı anda hem sinir bozucu hem de çözüm aramanın boşuna olduğu görülüyor. Gereken şey iyi bir liderliktir, küresel olarak işbirliği yapmak, bencil rasyonelliğin ötesine geçmek ve ortak iyilik için tek taraflı eylemde bulunmak. Sadece büyük liderler, nükleer silahlardan veya iklim değişikliği riskinden arınmış daha iyi bir geleceğe giden yolu açabilirler. Bir anlamda irrasyonel davranmaya hazır, cesur ve ilham verici bireylere ihtiyacımız var, karşılıklılık garantisi olmadan fedakarlık yapmaya. Eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz ve Hiroşima Valisi Hidehiko Yuzaki gibi liderler, nükleer silahsız bir gelecek için çalışıyorlar. Çalışmaları, nükleer patlamanın korkunç sonuçları konusunda insanları eğitmek ve anlaşmalar müzakere etmek üzerine odaklanmıştır. Hiroşimayı ziyaret ettiğimde, atom bombası patlamasının insanlık üzerindeki yıkıcı etkisinin ve benzer bir olayın bir daha asla yaşanmaması için gereken önlemin tam boyutunu anladım. İklim değişikliği söz konusu olduğunda, bazı ülkeler karbon içermeyen bir geleceğe doğru zaten öncülük ediyor. ABD, Çin ve Almanya'daki hükümet desteği, yerli üretim temiz enerjinin şaşırtıcı bir hızla büyümesini hızlandırdı. Ölçek ekonomileri elde edildi ve sonuç olarak maliyetler düştü. Örneğin, küresel güneş enerjisi kapasitesi son 5 yılda yıllık ortalama yüzde %60 oranında büyürken, güneş hücrelerinin maliyeti 4'te 3 oranında düştü. Belki de dünyanın karbondioksit emisyonundaki en büyük kısa vadeli azalmalardan biri, özellikle şehr gazından elde edilen gazın orantılı olarak daha fazla kullanılmasından kaynaklanacaktır. Şehir gazı fikrini yılmadan takip eden George Mitchell, bunu mümkün kılan sonsuz iyimser girişimciydi. İklim değişikliğini belirsiz ve uzak bir risk olarak gören birçok insan arasında atalet devam ediyor. Yeni teknolojiyi benimseyecek, karbona bu kadar bağımlı olmayan bir toplumu hayal edecek ve bu durumu halka anlatacak daha fazla büyük lidere ihtiyaç duyulacak. Büyük liderlik, yalnızca küresel zorlukları çözmekle ilgili değildir. Aynı zamanda toplumun günlük ihtiyaçlarını anlamak ve yeni ve özgün olanı destekleme riskini almakla da ilgilidir. George Eastman fotoğrafçılığı icat etmedi ve Henry Ford otomobili icat etmedi, ancak ikisi de bu dünyayı değiştiren teknolojilerin her yerde bulunabilen, uygun fiyatlı ürünlere dönüştürülebileceğini görme vizyonuna sahipti. Steve Jobs'ın vizyonu, kullanımı kolay bilgisayar teknolojisiyle dünyayı değiştirmekti. Bilgisayar büyük işletmelerin aracı iken, o bunu insanlar için sezgisel bir araç haline getirdi. Mükemmellik fikrini, bulaşıcı bir tutkuyla, ısrarla takip etti. Bir lider olarak karakterine sadık kalarak, Jobs milyarlarca insanın hayatını değiştiren gelişmiş ancak basit cihazlar yarattı. Bilgisayar endüstrisini kurmak için büyük riskler alan uzun bir girişimci zincirinin izinden gitti. William Shockley, silikon transistörün potansiyelini ilk gören kişiydi ve kendi yarı iletken şirketini kurmak için batı yakasına taşındı. Çalışanları şirketin gidişatına inanmayı bırakınca, ayrılıp kendi şirketlerini kurdular. Bunun sonucunda, Gordon Moore ve Andy Grove'un liderliğinde dünyanın en büyük gelişmiş bilgisayar çipi üreticisi ve bugün herkesin bildiği bir marka olan Intel ortaya çıktı. Bu insanların çalışmaları, yeni bir değişim biçiminin ön plana çıkmasını sağladı. Arap Baharı, özgürlük ve haysiyet kaybına bir tepki olarak ortaya çıktı, ancak silikon tabanlı mobil cihazlar sayesinde mümkün oldu. Silikon çip öncülerinden Jack Kilby ve Robert Noyce'un bunun mümkün olabileceğine inanacaklarından şüpheliyim. İnsanlığın elementleri kullanarak elde ettiği büyük ilerleme ve refah, en geniş anlamıyla lider olan insanlar bilim insanları, iş insanları ve politikacılar tarafından yönlendirilmektedir. Hepsi geleceğe bakmış ve daha iyisini yaratmayı hedeflemiştir. Modern inovasyon hızı o kadar yüksektir ki, elementlerin önümüzdeki yüzyılda dünyayı nasıl değiştireceğini çok az kişi hayal edebilir. 70 yıl önce uranyum veya silikonun potansiyelini kim öngörebilirdi? İşte bu vizyon sahibi, risk alan ve statü koyu sorgulayan liderler, elementlerin tüm potansiyelini ortaya çıkaracak ve insanlığın yararına kullanımının bir sonraki aşamasını yönlendireceklerdir.